Marksizm notları Hazırlayan ve sunan Metin Çulhaoğlu ve Can Soyer <gülüyor>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 Sevgili Sol Radyo dinleyicileri, Marxizm notlarına hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra bugün tekrar karşınızdayız. Ben Can Soyak, Metin Çuloğlu ile birlikte bugünkü programımızda Türkiye Solunu hataya sürükleyen teorik açmazlar konusunu tartışacağız. Hocam hoş geldiniz size. Hoş bulduk. Bu konuya nasıl bakmamız gerektiğiyle başlayalım isterseniz. Şimdi ben öncelikle şunu söyleyeyim. Yani bugünkü sohbetimizin konusu ya da ana teması zorlayıcı bir tema, biraz zor bir tema. Yani şundan dolayı zor. Onu da hemen belirteyim. Türkiye solu, özellikle 60'lı yıllardan bu yana çok öbekli, çok parçalı bir sol. Dolayısıyla bütün bunları, bütün bu sol öbekleri, çizgileri, partileri, fraksiyonları vesaire, hepsini birden toparlayabileceğimiz temel bir yanılgı, temel bir hata tespit etmek oldukça güç bir iş, hı hı. bir böyle bir güçlüğü var ama gene de biraz çok fazla zorlamadan, biraz düşünülerek düşünülerek yapılabileceğini zannediyorum. Öbür türlüsü şöyle bir şey yapmak durumunda kalırız. İşte bir matris yaparız. Bu matriste yukarıdan aşağı, sol tarafta örgütlerin adları vardır işte, yaklaşık 50 tane falan çıkar zannediyorsan. Yatay olarak da teorik ata başlıkları olarak. İşte her birinin bölmesine işte şunu hesap edemedi, işte diyalektiği bilmiyordu ya da kırsal kesime fazla ağırlık verdi falan diye ayrı şeyler düşmek mümkün. Şimdi bu tabii çok verimli bir şey değil. Ama şöyle bakılması bana göre en doğrusu olur ve istisnasız hemen hemen Türkiye'de bugüne kadar özellikle son dönemde ama 20'lerden başlatacak olursak, 20'lerden günümüze uzanan sol harekete bütün öbekleriyle birlikte damgasını vuran bazı hataya sürükleyici başlıklardan söz etmek mümkün. Ben şöyle özetleyebileceğimi zannediyorum bunu. Bir, içinde bulundukları, içinde yer aldıkları, devindikleri sürecin hızı konusundaki yanılsamalar. İki, içinde yer aldıkları, devindikleri sürecin veya gelişimin yönü hakkındaki hatalı tespitler. Üçüncüsü gene içinde bulundukları ve devindikleri sürecin, gelişimin başat gücünün asıl belirleyicisinin ne olduğu, hangi güç olduğu konusundaki bazı yanılsamalar. Yani özetle şunu söylemeye çalışıyorum. A grubu, B grubu işte şu fraksiyon, bu parti falan diye özele inmeden Türkiye solunun tamamına teşmil edilebilecek bir takım hataya götürücü başlıklar kritik noktalar sıralamak gerekirse ben bu üçünün sıralanabileceğini sanıyorum. Benim ilk aklıma gelen mesela sormak istediğim ilk şey de şu olacak: Marksist formasyon yetersizliğinden bahsetmemiz belki biraz mümkün. Ama bunu Türkiye sosyalist hareketini de içinde bulunduğu bütünlüğe oturtarak bakarsak aslında Türkiye'de aydın formasyonunun yetersizliği ayrı bir tartışma konusu olarak gündemimize gelebilir. Burada en önemli e, sorunsal herhalde teorik tutarlılıkla ...pragmatik iş bitiricilik arasındaki e, denge Türkiye aydınının Türkiye Sosyalistleri de dahil buna, Türkiye aydınının daha pragmatik, daha iş bitirici... ...dolayısıyla aranışlarında da öncelikle buna cevap bulmaya çalışan bir tavrı olduğunu biliyor Doğru, aynen öyle. Nitekim şöyle oluyor, e, böyle olduğu için de... E, ...çok pragmatik olan, teorik formasyonu ya da arka planı çok gelişkin e, olmadan çok pratik olan insanlar ya da öbekler diyelim zaman zaman hayli başarılı olabiliyorlar. Yani ne bileyim belirli bir kitleselliğe, niceliğe ulaşmada başarılı olabiliyorlar ama ters giden bir durum karşısında istendiği gibi gitmeyen bir süreç karşısında e, bunların yıkımı, yani yıkımı ya da çözülmesi, likidasyonu da o kadar şey oluyor e, çabuk oluyor. Yani böyle bir netameli tarafı var. Pragmatik yanın, pratikçi yanın ağır basmasının yani teorik Formasyonla desteklenmeyen bir pratisyenliğin, pratikçiliğin böyle bir mahsuru, sakıncası var. Yani belirli bir dönem sana bir takım getiriler sağlayabiliyor ama işler ters gittiği zaman da yıkım ya da likidasyonda o ölçüde kaçınılmaz hale geliyor. Türkiye solunda Marx'ın yazdıkları üzerine daha az tartışılması ama Lenin'in üzerinde evet. olağanüstü bir tartışma Bunun, olması evet, bununla ilgili evet. herhalde. Bununla ilgili bir de ben burada hemen bir noktaya parmak basayım. Yani konumuzla ilgili olduğu için. Şimdi şunu ben rahatlıkla söyleyebilirim. Bana göre Türkiye Sol Hareketi'nin kritik dönemeşlerde kritik hatalar yapmasını, yani demin saydığım nedenler var ya sürecin gelişiminin hızını iyi kestirememe, yönünü iyi kestirememe başat gücü iyi kestirememe şimdi bunların da altında bir şey arayacak olursak ben şunu söyleyebilirim bana göre Türkiye'deki sol gruplar Marksistler göreli olarak göreli olarak diyalektik kullanmada, diyalektik yöntemi kullanmada materyalist bakmaktan daha geri durumdadırlar yani tam iyi formül edemedim şöyle söyleyeyim örneğin materyalist tarih teorisi işte toplumsal formasyonların gelişimi vesaire. Hani bu konudaki bu konuda da zaafları eksiktir olmuştur ama bana göre bunlardan daha belirleyici olan diyalektik yöntemi kullanmada yetersiz kalmalarıdır. Çünkü bir insan şeyi çok iyi bilebilir. Feodalizm bağrından kapitalizm gelişir. Ondan sonra işte kapitalizm geliştikçe bunun öncü güçleri Burjuva devrimini yaparlar. Burjuva Cumhuriyeti'ni kurarlar. Tamam. Bunları herkes bilir ama bu Burjuva cumhuriyetini belirli bir özgürlükte Belirli bir coğrafyada, belirli bir ülkede başka burjuva devrimlerden ya da burjuva devrimlerin genel çizgisinden hangi yönleriyle ayrışacağını, ayrılacağını, hı hı. hangi yenilikleri şey yapacağını diyalektik yöntem olmadan, özellikle de eşitsiz ve birleşik gelişme meselesine referansta bulunmadan bunun içinden çıkmak mümkün değildir. Yani böyle bir şey var. Hemen arkasından şeyi de ekleyeyim. Yani bu diyalektik derken keşke Türkiye'de solcular... Diyalektiği daha iyi bilselerdi, diyalektik yöntemi kullanmakta daha fazla beceri kazansalardı hemen bu klasik plaf hemen arkasına ekleyeceğim. Keşke, keşke bunu biraz da hegelci biçimde yapsalardı. Çünkü hegelci biçimde yapıldığı takdirde bu e, geri dönüşler, ileri sıçrayışlar vesaire vesaire daha düz bir diyalektik anlayışına göre insanın zihnini, ufkunu daha fazla açar diye düşünüyorum. Evet. Şimdi bu hemen bizi tarih konusuna getirebilir evet. aslında. Çünkü sorumlu başlıklarımızdan biri de tarih bilgisi ve tarih yöntemi konusunda e, karşımıza çıkıyor. Benim saplayabildiğim 3 tane teorik açmaz diyebileceğimiz e, tavır var Türkiye Solu'nda bu konuda. E, birisi süreklilik kopuş ilişkileri bağlamında. Türkiye Solu tarihe baktığında ya e, kopuşlar ya da hiçbir şeyin değişmediği e, sürekli evet. ilgiler aramak eğiliminde. E, bir diğeri tarih içerisinde kişilerin e, rolünü Gereğinden fazla e, biçimde önemsemek. Bu özellikle reel sosyalizm tartışmalarında Stalin üzerinden çok e, sık karşılaştığımız bir olgu. Son olarak da belki sınıf perspektifiyle bakamamak tarihe. E, Türkiye özgürlüğünde şöyle bir karşılığı olduğunu düşünüyorum bunun. Merkez çevre modelinin aslında biraz böyle bir e, zemin üzerinden Türkiye solunda alıcı bulduğunu Sınıf perspektifinin eksikliği nedeniyle alıcı bulduğunu söyleyebiliriz sanıyorum. Yani bu meselede bizim tarih bilgisi ve tarih yöntemi konusunda e, tespit edebileceğimiz eksikler nelerdir? Şimdi e, ben bu senin açımladığın şeye yani başka eksiklikler ya da başka hatalar, başka bir e, başlık katılabileceğini pek zannetmiyorum. Çünkü özellikle senin söylediklerin arasında en başta birincisi sonra da üçüncüsü zaten bu zaafı bu boşluğu yeterince ortaya koyuyor. Bunlardan neydi bir tanesi? Süreklilik kopuş diyalektiğini iyi kuramama. Yani süreklilik dediğimde bundan hiçbir şey değişmiyor gibi algılama. Kopuş dediğinde de her şey geride bırakıldı. Yepyeni bir şey. Zaten ben keşke biraz hegelci olsaydı derken tam da bunu kastediyordum. Yani insanlar genellikle şeye alışkındırlar. Kardeşim sen hem süreklilik hem kopuş derken demagoji yapıyorsun? Ya süreklilik de, Ya kopuş de? Diyebilirler. İşte Bence bu sürekli kopuş olayını e, yeterince sindirememe, yeterince e, kafalara yerleştirememe, demin de dediğim gibi tekrar olacak. Sürecin gelişimin hızı, yönü ve başat gücü konusundaki konusunda sağlıklı tespitler yapılmasını engelleyen bir faktör. Dolayısıyla bu sürekli kopuş e, oturuyor daha önceki şeye e, sınıf perspektifinden bakamama olayı da oturuyor çünkü gerçekten. Hani çok klasik bir laftır ama e, görünüş aldatıcıdır. Oysa öze bakmak lazım diye çok sık kullanılan bir şey. Yani bugün herhangi bir insan eğer sınıf perspektifi yoksa, başka analizleri yapabilecek donanıma vesaire sahip değilse o zaman gayet makuldür merkez-çevre. Hem uluslararası ölçekte şeydir, merkez vardır, bir de çevre vardır. Ve Türkiye ölçeğinde de geçerlidir. Yani bu hacı yatmaz gibi merkez-çevre hikayesini her şeye uygulamak mümkün. İşte Türkiye'de zaten şöyle olmuştu bir merkez vardı, bürokratik elit vardı, bir de çevre vardı. Şimdi işte e, çevre şeyini alıyor, revanşını alıyor merkezden gibi. Yani burada hiç sınıf faktörü, sınıf dinamiği vesaire yok. Şimdi ben bu ilk başta ortaya attığım sürecin gelişimin hızı, sürecin gelişimin yönü ve başak belirleyici gücü diye soyut bir model ortaya atarken, kendimce bunları test ettim. Yani Türkiye sol hareketinin tarihinde test ettim. Ve çok zorlama olmadan, zor, zorlamadan meseleyi uyuyor. Ben beş, mesela kritik dönem tespit ediyorum. Bunların hepsinde, istisnası hepsinde bence, bazılarında daha belirgin, bazılarında daha az olmak üzere bu şeyleri görüyoruz, zaafları görüyoruz. Örneğin 1 dönem bana göre 20'ler yirmiler. Şimdi 20'lerde mesele şudur. Bu cumhuriyeti kuran kemalist kadrolar böyle lineer bir şekilde kapitalizmine gidecekler. Yoksa... O dönemin dünya koşulları ve e, Sovyet Rusya'nın da yakın komşu olması hasebiyle kapitalist olmayan yolumu deneyecekler. Hı hı. Ve bu ikisi arasında çok fazla gergit yaşıyor. Hı hı. Türkiye Komünist Hareketi ilk dönemde. işte bir dönem bakıyorsunuz anlaşıldı ki deniyor. Kemalistler farklı bir yol izleyecek. Yani böyle lineer bir kapitalist, kapitalistleşme süreci izlemeyecek. E başka dönem bakıyorsunuz ya sınıf mücadelesi şimdi gündemde değil. Bunlar zaten Türkiye'de kapitalizm geliştirecek. Ondan sonra iş sınıfı ortaya çıkacak falan gibi. Mesela sürecin yönü, hızı ve başak gücü konusunda burada bir zaaf ortaya çıkıyor. Otuzlardan hiç söz etmeyeceğim. E, kırklarda bakıyorsunuz şöyle bir algı var. Kır, özellikle kırkların ikinci yarısında. İkinci Dünya Harbi bitti. İşte fasizm, nazizm yenilgiye uğradı. Bütün dünyada bir demokratikleşme dalgası var. E, Türkiye'de artık Cumhuriyet Halk Partisi de buna direnemez. Doğru direnemez. Haklı. Ondan sonra bir başka şey olacak. Demokrasi dalgası yükselecek. Ve burada mesela ciddi bir biçimde Demokrat Parti'den beklentisi Hı -hı. olan Hı -hı. solcular görüyoruz. Yani burada da şey var. İnanılmaz Hı -hı. bir hızda dünya ve Türkiye bu arada tabii. Demokrasiye geçecek. Sanki bu demokrasi böyle bir otoban gibi bir şey. Hı -hı. Demokrasiye geçtiğin zaman seni kimse tutamıyor. Ne sınıf çelişkileri var. Ne dünyadaki anti komünist, anti sovyet dalga var vesaire. Böyle bir şey. 60'larda 60 bu kez çok bariz biçimde şunu görüyoruz. Bir taraf Türkiye çok hızla kapitalistleşiyor. Çok hızla kapitalistleşiyor. Artık eski Türkiye değil. Dolayısıyla bu kapitalistleşme süreci sosyalizmin nesnel koşullarını oluşturacak şekilde bir beklenti var. Hı hı. Diğer tarafta ise Türkiye'de Filipin demokrasi hakim. Türkiye yarı feodal bir ülke. Dolayısıyla burada alt savaşı vereceğiz. Şunu yapacağız, bunu yapacağız. Evet. Meselesi var. Şimdi dikkat edersen burada gene hızı Yine yönü ve başat gücü konusunda bir tespit yetersizliği, bir saptama yetersizliği var. Ee, 70'li yıllarda, 70'li yıllar hakkında ben çok kritik bir dönem, çok fazla bir şey söyleyemiyorum. Çünkü 70'li yıllar daha önceki yıllara göre Türkiye Sol Hareketi'nin çok daha fazla parçalı olduğu bir yıl. Dolayısıyla artık süreci, demin sözünü ettiğim kriterler açısından sürecin ve gelişimin hızını iyi kestirememe, yönünü iyi kestirememe ve bu süreçteki başat belirleyici gücü yeterince iyi tespit edememe gibi ölçütleri bu 70'lerde çok fazla test etmemiz mümkün değil. Hı hı. Neden dolayı mümkün değil? Çünkü gerçekten ben hep aynı tabiri kullanırım. 70'lerin ikinci yarısı özellikle Türkiye'deki bütün sol öbeklerin bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete gibi bir hava içerisinde oldukları hı hı. dönemde. Yani burada çok fazla ciddi tahlil işte, şuraya gidiyor Türkiye, buraya gidiyor falan diye bir şey bulmak mümkün değil. Ama 90'larda gene aynı şeyi görüyoruz. 90'larda da aynı şeyi görüyoruz. Özellikle 90'larda Türkiye solunun çok büyük bir bölümü, yani bizler aslında bizim gibiler azınlıkta kalıyor. Yani sanki şey gibi, 2. Dünya Savaşı'nın bitiminden sonraki ortam gibi, dünya hızla yepyeni bir yere gidiyor. Ve Türkiye'de bu süreçten kopması mümkün değil, Türkiye'yi de bir demokratikleşme dalgası saracak. İşte Türkiye'de bir yeni değerler e egemenliği olacak Türkiye'de ve sosyalizm de buradan hareketli yeni baştan tanımlanacak. Hı hı. Dikkat edersen bural bunların hepsinde mesela biz 1990'lı yıllarda bunu diyen insanlara ya siz sürecin hızını iyi kestiremiyorsunuz. Nereye yöneldiğini, yönünü tam kestiremiyorsunuz ve bu süreçteki başat belirleyici güç nedir onu tam kestiremiyorsunuz deseydik ha ha falan derlerdi siz anlamıyorsunuz bilmiyorsunuz. Ama işte aradan 15-20 yıl geçtikten sonra bugün ne olduğu, dünyanın nereye geldiği ortada. Evet, bak, bak. Türkiye solunun yaşadığı teorik açılazardan bir özgünlükle yerlilik arasında giden evet. Türkiye solunda Türkiye toplumsal formasyonunun tamamen kendine has, tamamen orijinal biricik bir toplumsal formasyonmuş gibi ele alındığını da görüyoruz. Türkiye toplumsal formasyonu hiçbir ayırtıcı özelliği hmm. olmadığını e, iddia eden yaklaşımlara da e, rastlıyoruz. Bu konuda doğru bir bakış açısınız sergilenmeli. Şimdi ben Türkiye'nin özgünlüklerini şurada aramıyorum. Maddi zemine bakarak. Ya dünyada kapitalizm diye bir şey var. Kapitalizm üretim ilişkileri var. Bunun şeyi var işte. Maddi bir zemini var. Türkiye'deki kapitalizm maddi zemine hiçbir şeye benzemiyor. Yani böyle bir şey hiç, aklı başına hiç kimse iddia edemez. Dolayısıyla özgünlük dediğimiz, yerlilik dediğimiz şeyi arıyorsak şuraya bakmamız lazım. Başka yerlerdeki gibi kapitalist olan bir ülke. Başka yerlerdeki gibi temel sömürü mekanizması artı değer sömürüsü olan bir ülke. Başka bazı ülkeler gibi emperyalizmin güdümünde olan bir ülke. Başka bazı ülkelere genel hatlarıyla toplumsal formasyonun yapısı benzeyen bir ülke nasıl oluyor da hangi özgünlükler sonucunda kendine özgü bir siyaset ve ideoloji üretebiliyor? Hı hı. İşte bu kritik noktaya bakmak lazım. Bu kritik noktaya baktığımız zaman da şunu görüyoruz. Yani. Tamam temelde kapitalizm var, şu var, bu var ama bu ülkedeki bugün izlenen siyaset tarzı mutlaka ve mutlaka geçmişin İttihat ve Terakki'sinden, geçmişin efendim tek parti döneminden, geçmişin Demokrat Parti, Özal, Demirel vesaire vesaire dönemlerinden, bu toplumda belirli bir yer eden e, dinci ideolojiden, kemalist ideolojiden şuradan buradan mutlaka bir şeyler alıyordur ve onun bir amalgamasyonu olarak bu altyapının demin söylediğimiz maddi temelin üzerine siyaset ve ideoloji inşa ediyordur. Şimdi buraya bakmak lazım. Yani temel özgün olanla yani evrensel olan genel olan özgün olanla nasıl eklemleniyor? Şey önemli, önemlidir de kendi başına açıklamaz. Şu kadarı evrenseldir. Türkiye şuraya kadar başka her yere benzer. Şuradan şuradan sonra da kendini özgür deyip bunları kategorik olarak bir tarafa onu öbür tarafa bunu koymak. Bize bir ön adım sağlar ama burada kaldığımız takdirde hiçbir şey aramaz bu. Hı hı. Mühim olan bu ikisinin pratikte nasıl eklemlendiğini ve pratikte ne tip sonuçlara yol açtığını. Ve daha da önemlisi bize yani sosyalist mücadele verenlere nasıl mesajlar verdiğini ortaya çıkarmak lazım. Yani bu evrensellik, yerellik, genellik, özgürlük meselelerine böyle yaklaşmak gerekir. Buna benzer bir başlıkla devam edin isterseniz hocam. İç dinamik dış dinamik Hı. siz? Türkiye Solu'nun bu konudaki sicilini nasıl değerlendirmemiz lazım? Valla ben e, şeyi düşünüyorum. Şimdiye kadar ben mesela ben değil pek çok benim gibi ya da başka arkadaşlar falan son dönemlere kadar daha doğrusu dünyadaki dinamiklerle yani Türkiye'ye göre dış dinamiklerle Türkiye'nin iç dinamikleri arasında demin anlattığıma benzer bir eklemlenme ya da buluşma buradan bir şey çıkması. Hep bizim ağırlığımız buydu. Ve bu doğruydu. Ancak şimdi daha farklı bir durumla karşılaşıyoruz. Yani bu ikilinin birbiriyle buluşması gibi temel bir doğruyu elbette yok etmeyen ama şu anda bana göre baktığımızda Türkiye'de iç politika denen şey ölü durumdadır. Yani iç dinamik dediğimiz şey Hı -hı. ölü durumdadır. Yani şunu karşısında ben mesela şunu çok açık söyleyeyim ben. Bugün mesela Kürt siyasetini, Kürt hareketini ve onunla AKP arasında, AKP iktidar arasında yaşanan itişmeleri, gelgitleri, dalaşmaları bir tarafa bırakacak olursak onun yok varsa, varsa bugün Türkiye'de iç politika diye bir şey yoktur. Hı hı. Yani şu vardır sadece o da ne kadar politikaysa işte bir iktidar vardır kafasına estiğini yapmaktadır. Bunun doğrusuna gitmektedir. Bir de kenarda o kenarda ya da bu kenarda durup o iş öyle olmaz diyen ya da sen bunu yanlış yapıyorsun diyen ve başka da hiçbir şey yapmayan hiçbir dinamiye hareketi geçirmeyen ve oradaki girişatı ana girişatı şu ya da bu şekilde etkilemekten tamamen aciz bir durum var bu iç politikada yani iç dinamiklerin şu anda ölü olması anlamına gelir ve ben şunu düşünüyorum e, Türkiye'de önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde gene gene önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde içeride başka bir muhalefet dinamiği çık yani Kürt hareketini gene bir kenara koyuyorum. Başka bir muhalefet dinamiği yani MHP, CHP falan filan onların dışında başka bir muhalefet dinamiği çıkmadığı sürece eee işte Suriye meselesi, Amerika ile ilişkiler, ile gerilimler, İran planları vesaire vesaire Türkiye'nin gidişatını belirleyecektir ve bu gidişat şeye de yansıyacaktır. İçeriye de, iç politikaya da yansıyacaktır. Yani doğrudan doğruya birebir yansımayacaktır. Çünkü bu süreç AKP iktidarının kendisini de etkileyecektir. İşte İran'la şunu yapıyorum, Suriye'ye bunu yapacağım, ile daha gireceğim, daha az gireceğim falan. Bunların içeriye dönük yansımaları olmaması mümkün değildir. Nasıl mümkün değildir? O AKP'yi de yeniden şekillenecektir. Şekillendirecektir. Şu ya da bu yönde. ve O şekillenme iç politikaya yansıyacaktır. Yani şu anda ben Türkiye'nin içerisindeki Türkiye'nin içine dönük etkileri filan şey dolayımsız mümkün görmüyorum. Dış politika dolayımsız şu önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde görmüyorum. Hocam hatırlarsınız 90'ların sonlarına doğru Antonio Negri ve Michael Hart'ın e, İmparatorluğu kitapları çıkmıştı. Bu kitap çıktığında Türkiye Sol'u yo yoğun bilgi gösterdi ve yer, yer yerinden oynadı neredeyse. Söylenen neredeyse şu dereceye kadar ileriye gitmişti. Artık dünyada sosyalist mücadele eskisine hiç benzemeyen bir şekilde yürütülecektir. Çünkü dünya kapitalizmi, emperyalizmi de eskisine hiç benzemeyen bir şekil almıştı gibi gayet iddialı bir tezle ileri çıkmıştı. Birkaç yıl sürdü sürmedi Hı -hı. bu furya kapandı şu anda e Sosyal hareketin gündeminde bile değil. Kitap birçok insan unutmuştur. Evet, evet. Ama bunun başka örneklerini de bulabiliriz. 60'lı yıllarda, 70'li yıllarda. Örneğin Meclis Devra'ın kitapları çevrildiğinde, bir dönem altı üstel çevrildiğinde. Türkiye Solu dışarıdan, özellikle de Avrupa'dan gelen etkilere sizce de biraz fazla açık değil mi? Ben fazlasıyla fazlasıyla açık olduğunu düşünüyorum. Hı. Hatta Türkiye Solu'nun ortalama bir siyasi figürüyle bazı akademisyenler arasında bir benzerlik olduğunu ben düşünüyorum. Şöyle bir benzerlik yani. Şimdi ben bazen böyle kerli ferli akademisyenleri okuyorum. İşte siyaset bilmemlerde işte bilmem nerede, doçent ya da şu bu. işte efendim ne? Orada yeri geliyor, manifestodan bir alıntı yapacak. İşte Marx işte manifestoda şöyle demiştir diyor. Bakıyorsun altta işte aktaran bilmem kim diye batılı bir kaynağı şey yapıyor. Evet atıfta bulunuyor. İşte bilmem George bilmem kitabı. Ya şimdi Komünist Manifesto 40 sayfalık bir broşür. Sen de akademisyensin. İşte George bilmem neden aktarman gerekmez ki sen manifestoyu çok oku. Şimdi bu şu bakımdan benzerlik buluyorum. Ee, onu da iyi anımsadığımı zannediyorum. Yani haksızlık ettiğimi düşünmüyorum. Bana göre Türkiye'de pek çok solcu figür işte Marksist falan olan insanlar Marx'a ilişkin pek çok şeyi e, Altuzer kanalıyla öğrenmiştir. Hı hı. Mesela ben 60'lar er okumadan önce, 60'lar er okumadan önce ya kafasında ya Marx, yapısalcı, tarihselci falan diye bir şey düşündüğün düşünen Marksist olduğunu zannetmiyorum. Keza, keza ne bileyim işte 40 kent ayrımı. Ya acaba kentler bir devrimciyi şeyden alıkoyar mı? Yani devrimci mücadeleden. Kentteki bir takım konfor olanakları, rahatlıkları insanı yumuşatır mı, eyleştirir mi? Buna karşılık kırsal kesimin vahşiliği şey mi yapar? İnsanı daha devrimci e, diri filan mı? Mesela adam e, Rejidebre okuyor bunu keşfediyor. İşte ne bileyim Carlos Margella okuyor. Başka şiir gerillasını keşfediyor. Sürekli bir şey, e, sürekli bir şey keşfediliyor. Evet. Ve bunlar bana göre e, gerçekten şununla ilgili. hak şeyi de söyleyeyim. Yani hiç sadece sanki solun belirli kesimlerini eleştiriyormuş gibi bir durum olmasın. Bu haksızlık olur. Ben kendi ekolüm ya da kendi gelenek içinde şunu söylerim. Ee, pek çok şeyi bizim arkadaşlarımızda e ne bileyim Sovyet Bilimler Akademisi'nden işte Boris bilmem kimin kitabından Hı. öğrenmiştir yani. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Türkiye solu öyle çok Marks allamesi olmayı falan da kastetmiyorum ben. Temel yapıtlarını yani Marksizmin sistematiğini, ruhunu şusunu busunu sindirdikten sonra içine sindirdikten sonra bunu belirli okumadan sonra bana göre bu tip şeylere karşı çok daha şerbetli olurdu. Hı. Çok daha şerbetli olurdu. Yalnız ben Biraz da böyle iddialı bir şey olabilir ama ben Türkiye solunun tarih boyunca tarih boyunca, yani 1920'lerden başlatırsak şu hatası oldu şu kritik döneme işte şu eksiği vardı bu zaafı vardı diye hepsini terazinin şu bu kefelerine koyarsam bana göre Türkiye solunun tarihinde en kritik bugün hala ceremesini çektiğimiz en dramatik yanlış ya da hata nedir diye soracak olursan şudur açıklayayım hemen kısaca. 1912 Mart darbesi, 1971 12 Mart darbesi bütün celadetine işte asmasına kesmesine rağmen bu kitlesel toplumsal muhalefeti limon gibi üzerine gelmedi. Yani canlılık sürdü ve Türkiye 12 Mart sonrası döneme ciddi bir sol potansiyelle birikimle girdi. Şimdi ben diyorum ki orada hani sen sosyal fasistsin bilmem ne demesi gerekmiyor ama CHP karşısında o zamanlar yükselen Ecevit'in mavi dalgası. Cumhuriyet Halk Partisi karşısında bir korunaklı alan yapamaması, hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin karşısında o 12 Mart öncesinden dev olan sol birikimi, sol potansiyeli en azından CHP'nin bazı etkilerine karşı bağışık kılamaması, o birikimin en azından bir kısmını CHP'nin nüfuz edemeyeceği biçimde tahkim edememesi hı hı. bana göre Türkiye sol hareketinin tarih boyunca en büyük zaafıdır. Şey demiyorum bu bir teorik hatadır, şudur budur demiyorum. Bu aslında pratik bir şeydir. Şimdi ben mesela şunu söyleyeyim, kalır basarım ona. Yani çok istatistik olarak bunu tespit etmek mümkün değil ama benim bildiğim, hatırladığım kadarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin en yüksek oy aldığı yani 50'li yıllardaki o iki partiyi bir yana bırakacak olursak %41 lira, 1941 ile 1977'dir. Ben o bin, %41 oyun %10'unun %10 Kendini sosyalist olarak, solcu sosyalist olarak tanımlamanın ötesinde adres verebilecek solcular olduğunu düşünüyorum. Hı. Yani ben nokta nokta siyasetinin solcusuyum. Siyaset. İşte ben işte şu şey, örgütlü siyasetlerin olduğunu düşünüyorum. Hı. Yani onlar böyle emanet olarak verilmedi CHP'ye. Verildi ve sonra orada kaldı orada bir kısmı, Bazıları siyasetten düştü. Yani bilmiyorum çok mu abartılı gelir. Bu tartışmaya değer bir şey. Eğer işte Türkiye'si hani... Yıldızın parladığı anlar olduğu gibi yıldızın söndüğü ya da yıldızın sönümlenmeye yüz tuttuğu telafisi mümkün olmayan bir takım dönemeçler var ise ben onu şey diye gösteriyorum. Yani diğerleriyle kıyaslıyorum tabii şimdi ne bileyim 1930'larda parti bekleyen tasfiye etmiştir. İşte ne bileyim şurada şu olmuştur ama bu 70'li yılların 70'li yıllardaki tahkim edememe CHP karşısındaki olay bana göre Türkiye siyasi hareketinin geleceğini de büyük ölçüde belirlemiştir. Devlet ve demokratikleşme. Yani bu Türkiye Solu'nun sanırım en kötü kullandığı kavramlar. Sınıf perspektifinden eser yok diyebiliriz. Evet. Devlet ve demokratikleşme <gülüyor> konusuna bakarken Türkiye Solu. Şimdi ben bu konuda mesela eğer şey dersek, ya ıı, Türkiye Sosyalist Hareketi var işte ne bileyim bunun içerisinde Marksistler var. Belirli bir Marksist omurga var Türkiye Sosyalist Hareketi'nin içerisinde. Bunun bu formasyonun en defolu olduğu Başlıklar sence nelerdir? Göreli olarak derseniz ben şunu derim, devlet ve demokrasi derim senin dediğin gibi. Niye böyle derim? Birincisi Türkiye'de, Türk Türkiye'deki Marksistler devleti, devlet dediğimiz olayı sınıfsal temeliyle, toplum içine meciz olmuş haliyle hiçbir zaman tasavvur edememişlerdir. Türkiye solu için devlet bir toplum, işte bir şey var onun üstüne sanki bir yerden tepeden konulan böyle bir şey. Hı hı. Yani sanki böyle bir yuvarlak var onun üstüne hani geometrik figürlerde olduğu gibi eklenti bir dikdörtgen iliştirmişsin gibi bir devlet anlayışı var. Yani bu bir kere son derece zaflı bir e, anlayış. Bence Türkiye solunun zaten devlet anlayışı çok gelişkin değildi ama bana göre işte tabi kendilerinin özel bir niyetleri şu olmasa bile özellikle son 20 yıl içerisinde Kürt hareketin işte devlet söylemi işte TC söylemi vesaire bana göre Türkiye Sosyalist Hareketi'nin devlet algısını e, zedeleyen, bozan bir takım yan etkilerde de bulunmuştur Ben bunların kabahattir diye demiyorum objektif olarak böyledir. Ha Demokrasi meselesine gelince ben açık söyleyeyim ve çok da şaşırıyorum bazen e, mesela ben şahsen kişisel olarak şu ya da bu görüşü ileri sürüyorum öbür başka bir şey söylüyorum şu bu zaman zaman bunlara eleştiri alıyorum tepki alıyorum filan benim son 10 yıl içerisinde en fazla tepki aldığım başlık nedir biliyor musun? Ya işte iyisin olsun ama sen de bu demokrasiyi fazla küçümsüyorsun. Bir gün sana da lazım olur. İşte Lenin işte iş sınıfı demokrasi hukukunda pişmeden şunu yapamaz bunu yapamaz dedi. E şimdi bu demokrasi meselesini ben gerçekten şey yapamıyorum. E anlayamıyorum. E çünkü çünkü yani Marx'a da baksan, yani Marx'da demokrasi yok mudur vardır. Ama Marx demokrasiyi böyle şey olarak görmez. Sanki öyle bir nosyon var ki bu demokrasicilerin kafasında. Başa dünyanın ana çizgisi demokratikleşme ve demokrasi. E de bu demokratikleşmeden asal çizginin gerçekleşeceği en iyi şey gibi görülüyor. Hı hı. Oysa bu tam tersidir. Yani demokrasi bir şeydir ve Marksist perspektifte demokrasinin aşılması, demokrasinin tükenmesi falan da vardır. Yani mesela Marks'ı çok işte teleolojik Nihai hedefçi, erekselci diye eleştirilenler aynı zamanda kendileri demokrasiyi bir erekselci mantıkla bakıyorlar. Yani şey böyle dünya şöyle dönüyor, böyle dönüyor adeta bir nehir gibi. Şu kıvrım şuradan geri dönüyor, şu oluyor bu oluyor ama e, sonunda bir denize ulaşıyor. İşte o deniz bazıları için demokrasi. Peki hocam biraz da devrim stratejilerini sorayım size isterseniz. Türkiye sonu bu konuda da gayet yaratıcı. E, tarihte aşamacılıktan tutun parlamenterizme kadar 80'lerden sonra da sivil toplumculuk gibi bir takım modellerle sosyalizme ulaşmaya çalışıyor Türkiye Solu. Bir türlü de bu hedefine ulaşamıyor. Devrim stratejisi dediğimiz bir tartışmayı Türkiye Solu neden yürütemiyor? Yani Devrim stratejilerini neden sürekli e, devrim dışı bir takım araçlarla güçlendirmeye çalışıyor? Şimdi bu devrim stratejisi dediğimizde ben ilginç bir şey. Yani bunu herkes hatırlamaz. Türkiye'de Lenin'in Sol Komünizm adlı kitabı Sol Komünizm Bir Çocukluk Hastalığı adlı kitabı sol yayınlarından önce gün yayınları tarafından basılmıştı. Hı hı. Ve kitabın başlığı neydi? Devrim stratejisi. Hı. Ve yasaklandı. Şimdi niye bunu söylüyorum? Mesela sol komünizm bir çocukluk hastalığı dese belki de sokaktan geçen adamı almayacak. 60'lı yılların ikinci yarısı. Ama devrim stratejisi deyince aa bak işte bizde zaten. Yani Türkiye'de devrim stratejisi 60'lı yılların ikinci yarısının en çok kullanılan şey. Herkes devrim stratejisini tartışırdı. Şuydu buydu. Ancak burada şöyle bir şey var. Bunu çok net söyleyeyim. Çok uzatmadan söyleyeyim. Bana göre dış dünya ve içinden geçtiği süreçler üzerinde asgari bir etki asgari bir etki düzeyini yakalayamak. Asgari bir etki eşiğine, eşiğine ulaşamamış olan öznelerin devrim stratejisi tartışmalarının gerçek bir karşılığı yoktur. Şu olabilir. Şu olabilir. Türkiye'de olursa böyle olur. Ha Bak Türkiye'de biz ileride bilmem ne olacaksak şuna önem verelim. Şunu ihmal etmeyelim anlamında şey olur ama bu bir e, aproksimasyondur yani yakınsamadır. Ha şöyle olursa şöyle yaparız vesaire. Bana göre gerçek anlamda bir devrim stratejisinin gündeme gelebilmesi için e, öznenin artık o özne her kim olasak, olacaksa toplumda belirli bir etki nüfuz eşiğini aşmış olması lazım. O nedenle o nedenle daha önceki devrim stratejileri yan faydalar sağlamış olabilir. Yani insanlar madem devrim stratejisini tartışıyoruz benim de söyleyecek bir lafım olsun diye hiç okumayı düşünmediği başka kitapları bazı kitapları okumuş olabilir. Yani öyle bir yan faydası olmuş olabilir. Ama mesela düşünün devrim stratejisi tartışılıyor. Aşamalı mı olacak? Aşamasız mı olacak? Yani önce demokratik devrim mi olacak? Yoksa direkt bilmem ne mi olacak? Şimdi bu konuda değerli falan bir takım laflar edilmiştir ama açık söylemek gerekirse o dönemde Taraflardan ne biri ne de ötekisi devrim stratejisi denilen şeyi hakkıyla savunabilecek ya da hakkıyla bir kurgu geliştirebilecek girdilere vesaire sahip değildi. Hı hı. Ve bunu sahip olmadığı için de daha ziyade soyut teorik düzeyde kalıyordu. Olasılıklar üzerinde yoğunlaşıyordu. Hı hı. Yani mesela şu bana göre çok da doğru bir yöntem değildir. Bir ülkenin istatistiksel gerçekleri. Bir ülkenin maddi koşulları sana doğrudan doğruya, birinci elden hemen devrim stratejisini vermez. Hı hı. Ama o zamanlar öyle yapılıyordu. Mesela aşamalı devrim diyenler işte feodal ilişkilerin ağırlığı bu diyordu. Sosyalist devrim diyenler de işte, işte Türkiye'de iş sınıfının çalışan nüfus içerisindeki payı giderek artar diyordu. Yani şimdi böyle istatistiksel referanslarla devrim stratejisi hı hı. E, geliştiriliyordu ya da savunuluyordu. Böyle bir zaf vardı. Şöyle bitirelim hocam isterseniz. Evet. Bütün bu konuştuklarımızdan sonra bugünün Türkiye'sine baktığımızda AKP'nin ülke içindeki operasyonları, ikinci Cumhuriyet'in inşası, e, Amerikan Emperyazmin'in bölge yönelik planları, en son bu Arap Baharı denilen dalga. Bütün bunlara baktığınızda, bütün bu konuştuklarımızdan sonra Türkiye solu şu anda nasıl bir teorik açmazla karşı karşıya? Bu içinde bulunduğu ülke içinde ve ülke dışındaki gelişmeleri değerlendirirken ne gibi hatalar yapıyor? Türkiye soluna hata yaptıran nedenler ne oluyor sizce bu içinde bulunduğumuzda valla şimdi ben buna yani bu çok daha tabi tavsilatlı açıklamayı gerektiriyor ama ben istersen hatadan zaaftan değil de bence herkesi kuşatan bir nesnellikten söz edeyim. Tabi bazı kesimler bu nesnelliğin farkındadır. Aşmak için bir şeyler yapar. Bazıları da farkında bile değildir. O nesnelliği de ben şöyle görüyorum. Hani iç dinamik dış dinamik meselesi demiştik ya. Bugün Türkiye gerçekten, gerçekten iç politik dinamiklerinin çok kösüldüğü, sündüğü, içine doğru sündüğü bir kabarma göstermedi. Buna karşılık dış politik süreçlerin alabildiğine hızlandığı, riskli mecralara doğru sürüklendiği bir evreden geçiyor. Şimdi bu bir gerçek. Ancak işte açmaz ya da ikilem şurada, siz bir özne olarak... Bu dış politikadaki gelişmeleri, işte bu adamlar Suriye'ye şunu yapacak, sonra İran böyle olacak, İsrail'e şundan giriliyor vesaire gibi olayları doğrudan doğruya içeriye yansıtıp içeride bunların katalizörlüğüyle bir kitlesel hareketlenme, hı hı. heyecanlanma, uyanma, ne oluyoruz ya dedirtici bir şeyler yapmanız çok güç. Yani Türkiye fiilen savaşmadığı sürece insanlarımız bizim, işte bak Erdoğan gitti Güney Afrika'da ne güzel konuştu diyor. İşte, İsrail'in hem için posta attı diyor. Ve bunun henüz onun hayatına değen bir yanı yok. Hı hı. Hayatına değen bir yanı olmadığı için de ne kadar önemli olursa olsun bu dış dinamikler ve dış politika cephesini içeriye yansıtıp içeride buna bir karşılık bulmak. Kitlesel toplumsal hareketlenme anlamında bir karşılık bulmak güç oluyor. Yani böyle bir açmazla karşı karşıyayız. Peki hocam siz anladığım kadarıyla <gülüyor> AKP'den demokrasi beklemiyorsunuz. Ee, Valla bilmiyorum e, ikna edenler olsa belki biraz bekleriz. Peki hocam çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyiciler bugün de Marksizm Notları'nın sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Marksizm Notları programını dinlediniz. Süns ve mis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 Hazırlayan ve sunan Metin Çulhaoğlu ve Can Soyer. <Sessizlik>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 Sevgili Sol Radyo dinleyicilerim, Marksizm notlarına hoş geldiniz. Ben Can Soyer. Bugün Metin Çuluğu ile birlikte Marksizm açısından devlet sorununu ele alacağız. Hocam hoş geldiniz. Şuradan başlayalım isterseniz hocam hemen. Marksizmde devletin tanımını nasıl yapabiliriz? Yani antropolojik açıdan sormuyorum aslında. Hı hı. Modern devlet Marksiz çözümlemede nereye oturur tam olarak? Hı hı. Şimdi şöyle diyelim, işte devlet kapitalizmle birlikte ortaya çıkan bir olgu değil. Daha önceden devlet var ancak kapitalist üretim tarzının kapitalist üretim ilişkilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte devlet mekanizması ya da devlet aygıtında ciddi bir takım dönüşümlerden geçiyor. Bu durumda devleti süreç içerisinde önce kapitalizm içerisindeki farklı sınıfların birbirine karşıt sınıfların mücadelelerini bir tür belirli dengeler içerisinde tutmaya çalışan bir aygıt. Ancak kapitaliz kapitalizmin yaygınlaşması, yerleşikleşmesi ve sermaye sınıfının toplumsal egemenliğini oluşturmasıyla birlikte de daha fazla sermaye sınıfının, Burjuvazi'nin çıkarlarına hizmet eden bir aygıt olarak görmek mümkün. Hı hı. Yani bunu daha doğrusu bir süreç içerisinde almanın daha doğru olduğunu düşünüyorum ben. Örneğin kapitalizm, feodalizmden belirli bir devleti devraldıktan sonra e bunu hemen bir anda, bir batında kendi çıkarları doğrultusunda bir aygıta dönüştürmüş olduğunu söyleyemeyiz. Bu bir süreç içerisinde olacak bir şeydir. Ve süreç de sadece ve sadece Burjuvazi'nin kendi tercihlerine, isteklerine, şekillendirmelerine bağlı değildir. Yani sınıf mücadeleleri burada belirli bir etkiye sahiptir. Devletin nihai olarak şekillenmesinde. Ve sınıf mücadelelerinde devlet, sermaye sınıfının sağladığı üstünlükle birlikte daha fazla sermayenin doğrudan bir aygıtı haline dönüşmüştür. Peki hocam biraz şematize etme pahasına da olsa devleti temel üst yapı şemasında nereye koyacağımızı da sormak Hı. istiyorum. Çünkü devlet dediğimizde aslında bir yandan kurumsal bir yapıyı fakat bir yandan da bu kurumsal yapıda cisimleşen kimi sınıfsal ilişkileri kimi iktidar ilişkilerinde Anlıyoruz. Bunu teoride ayırmak belki mümkündür ama somut siyasal süreçlerde böyle bir ayırıma gitmenin pek fazla imkan sağladığını söyleyemeyiz bize. Pek gerekli olduğunu da söyleyemeyiz. Bu bütünlük içerisinde baktığımızda dolayısıyla devlet bir üst yapı kurumu mudur? Bir altyapı kurumu mudur? Yoksa ikisini de kapsayan özel bir kimliği mi vardır? Şimdi ben doğrusunu istersen ikisini de geçerli görüyorum. Şundan dolayı geçerli görüyorum. Şimdi devlet kurumsal bir yapı olarak, kurumsal bir yapı olarak tamamen üst yapı Alanında addedilebilir. Yani üst yapıya tereddütsüz yerleştirilebilir. Hı hı. Ancak bu üst yapıdaki kesin yerleşik konumuna rağmen e, yapıdaki ilişkilere yapıdaki ve yapıdaki ilişkilerin seyrine bunlardan etkilenmeye çok açık bir hı hı. E, kurumdur. Dolayısıyla şöyle demek mümkün, bir aygıt olarak, üst yapısal bir aygıt olarak buradaki üst yapıdaki yerini koruyan devlet, ee, yapıdaki ilişkiler, gerilimler ve çelişkilerle sürekli yeni bürünümler alır. O yapısını yeniler. Kendisinde daha önce olmayan bazı organları ekler kendisine. Ee, veya e, gereksiz olan bazı şeylerden sarfını nazar eder. Bunları bırakır. Yani bu anlamda e, maddi yaşam, sınıf mücadeleleri süreci içerisinde cereyan eden ve ortaya çıkan gelişmelerden etkilenen buna göre kendini yenileyip dönüştüren bir üst yapı aygıtı olarak tanımlamak sanıyorum şematik olsa bile doğrusudur. Bir üst yapı aygıtı olarak temele de uzanımları olan Tabii. ama her üst yapı öyesi gibi temel tarafından etkilenen, belirlenen bir Evet. Bir evet. Yani bu temele uzanan etkileri derken söz gelime şeyi söylemek mümkün. Yani Marx biliyorsunuz kapitalde şeyden bahseder işte ilkel birikim döneminden şundan hı hı. hatta burada merkantilizme Belirli hı hı. bir yer biçer. E, merkantilist politikalar yani e, yeni keşfedilen kıtalardan değerli madenler getirilmesi vesaire anlamında bu merkantilist politikaların uygulayıcısı o zamanın devletidir. Evet. Dolayısıyla devletin bu anlamda uzanan yani, e, birikim sürecine uzanan bir yanı da vardır. Ayrıca merkantilist dönemin ötesinde devletin aynı zamanda, aynı zamanda sermaye birikim sürecinin geldiği bazı tıkanma noktalarında ...tıkanma noktalarında müdahale ederek devlet politikası anlamında yeni birikim modellerine geçişin e, öncülüğünü, dirijanlığını yaptığını söylemekte mümkün. Bu konuya daha sonra tekrar döneceğiz hocam. Devletin kapitalistleşme sürecindeki etkilerine e, ama şuradan devam edelim şimdilik isterseniz. Yaygın yorumlara bakarsak devletin ya bir araç olarak Hı -hı. E, ya da bağımsız, tarafsız bir hakem olarak e, resmedildiğini Hı -hı. görüyoruz. Biz devletin sınıfsal aidiyeti... E, Cümlesini sarf ederken tam olarak ne kastediyoruz aslında? Devletle Burjuvazi arasındaki ilişkiyi kurapsa olarak nasıl kurabiliriz? Şimdi örneğin devleti tamamen ve tamamen hiçbir şerh düşmeden Burjuvazi'nin elindeki basit bir aygıt olarak gördüğümüz takdirde pek çok süreci, pek çok tarihsel olayı açıklamakta güçlük çekeriz. Basit bir örnek vereyim. Ee, ne bileyim kapitalizmin o daha vahşi dönemlerinde insanları açlık içerisinde Boğaz toplumuna çalıştırdığı sağlık vesaire koşullarına hiç dikkat etmediği sermayelerle durumda devlet eğer basit bir aygıt olsaydı sermayenin elinde basit bir aygıt olsaydı örneğin eğitim, hijyen, işyerlerindeki sağlık koşulları vesaire gibi alanlarda bir yetkili otorite olarak müdahale etme gereğini duymazdı. Şimdi buradan bağımsız olduğu sonucunu çıkarmıyorum ben. Şu sonucu çıkarıyorum. Tek tek kapitalistlerin ya da bir sınıf olarak sermayenin öngöremeyeceği, öngöremeyeceği bir takım olasılıkları, bir takım e, ters gelişmeleri devletin onun bir ufku olarak sermaye sınıfının sermaye sınıfından daha öteyi gören bir ufku olarak hesap etme gibi bir durumu vardır. Bu dolayısıyla basit araç olmaktan çıkarıyor devleti, ama hakem makem konumuna da getirmiyor. Tabii. Yani biraz şöyle bir formülasyon yapabiliriz belki hocam. Bu juvazinin günlük çıkarları pahasına kimi zaman kapitalizmin tabii, uzun vadeli tabii, çıkarlarını tabii. savunmak tabii. zorunda kalıyor diyebiliriz. Onu kastediyorum ben de çünkü yani devlet şunu görür. Yani devletin içerisinde aydınlar da vardır, şu da vardır, bu da vardır ya da belirli bir deney birikimine sahip insanlar vardır. Bir sermayedarın bu çalışma çalıştırma koşulları ilan nihaya sürsün diye isteyebileceği bir duruma... Devlet bunun sürdürülebilir olmadığı Hı -hı. yargısıyla müdahale edebilir. Buradan hemen devletin görevi özelliği kavramına geçelim isterseniz hocam. Çünkü biraz oraya işaret Hı -hı. etmiş olduk. Şimdi Hı -hı. aslında bu çok e, tartışılan bir mevzu olmasına rağmen e, ben şöyle bir genellemeden hareketle yaklaşılabileceği kanısındayım. Sadece devlet değil, e, bütün üst yapı alanlarının siyaset, ideoloji vesaire vesaire bunların yapıdan, Görece özerk olduklarını söylemek mümkün. Yani görece özerk derken neyi kastediyorum? Şunu kastediyorum. E, yapı sen şöyle olacaksın diye net ve sabit bir çizgi ya da konum belirlemez. Hı -hı. Yapı en fazla şunu yapar. Sen şu sınırlar içerisinde, şu alan içerisinde hareket edersin. Şu alan içerisinde devinirsin. Şuraya yönelebilirsin, buraya yönelebilirsin der. Ama o serbestli içerisinde bile... Bir takım nihai sınırlar vardır. Ben göreli özelliği e, böyle şey yapıyorum. Bir de göreli özelliğin farklı bir boyutu da vardır. Şimdi örneğin şu anda ne kadar geçerli şu durdur ayrı mesele ama e, biliyorsun kapitalizm gelişme süreci içerisinde e, sermaye sınıfı diyebileceğimiz ya da egemen sınıf diyebileceğimiz e, blok değişik kesimlerden oluşuyor. Ne bileyim sanayi burjuvazisi var, finans oligarşı var. Şimdi ne bileyim orta burjuvazisi var, şu var bu var. Şimdi devletin bir özelliği, özelliği denilen şey bir de bunlar nesindedir. Bunlar nesindedir. Yani şunu kastediyorum. Devlet bu bölmelerden tek başına herhangi birinin doğrudan aracı, hizmetkarı olmak yerine bir bütün olarak bir bütün olarak sermaye sınıfının genel ve nihai çıkarlarını kollayan bir denge gözetir. Sermaye sınıfının farklı bölmeleri arasında. Dolayısıyla bu göreli özellik aynı zamanda şey nezdinde, servis onunla ilişkili olarak da geçerli bir kavramdır. Sermayenin değişik kategorileri, katmanları itibariyle. Peki hocam biraz da sermaye birikim biçimleriyle ilişkisine değinelim isterseniz devletin. Bu konuda hem liberal yazında hem Marksist yazında çokça çok tartışılmış bir başlık. Devletin sermaye birikim biçimi içerisindeki işlevlerini tam olarak nasıl tanımlayabiliriz? Kuramsal olarak elbette her sermaye birikim biçiminde Hı -hı. bu işlevler farklılaşmaktadır kuşkusuz ama... Genel olarak sermaye birikim biçimiyle devlet arasındaki ilişkiyi nasıl ele almak gerekir? Şimdi birincisi şöyle. Belirli bir sermaye birikim süreci ya da modeli belirli bir tıkanma noktasına geldiğinde artık o modelin başka bir yere evrilmesi gerektiğinde bir kere bu birikim modelinin başka bir yöne evrilmesi, başka bir birikim modeline geçmesi gerektiği konusundaki ilk tespitler genellikle sermayenin ideologları ve teknisyenleri tarafından yapılır. Teknisyen derken devlet kademesindeki iktisatçıları, işte ekonomik analiz yapanları vesaire vesaire Birokratları bürokratları vesaire kastediyorum. Ya yani bunun basit bir örneği de şudur. Yani Türkiye'de aslında ne bileyim klasik söylemle ithal ikameci sanayinin bir yerde gelip tıkandığı, yeni bir sermaye birikim modeline geçilmesi gerektiği konusunda işte 24 Ocak kararlarını hepimiz biliyoruz. E bu açılımı kim yapmıştı? İşte Süleyman Demirel'in başbakanlığı zamanında bir takım teknisyenler hı hı. işte turut düzelt başta, başta, başta olmak üzere. Vesaire. E keza hı. ne bileyim 1960'ların başında İtalyanize modele geçiş. Yani Demokrat Parti'nin o tarımdan ağırlıklı olarak kaynaklanan bir iki model yerine farklı bir bir iki modeline geçilmesi de gene elbette bu yönde eğilimleri olan sermaye kesimleri olabilir ama son en sonunda buna belirli bir kesim devletle özdeşleştirebileceğimiz belirli bir kesim karar vermiş. Yani birincisi bu. Bu tespiti yapmak. İkincisi ise ikincisi ise bu tespitle ilgili olarak bu tespitle ilgili olarak alınması gereken önlemler ve düzlenmesi gereken zeminler. Bu da gene devletin sermaye birikim süreçlerinin önünü açması anlamında bir şey, çok basit ve basit ama e, gene de anlamlı olduğunu düşündüğüm bir örnek vereyim. Örneğin Türkiye'de sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi dediğimiz olay 1961 yılında hı hı. gerçekleştirilmiştir. Şimdi bu sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesinin başını çeken insanlar, Sağlık Bakanlığı o zamanki müsteşarı, Hüseyin Pişek vesaire vesaire. E, bunlar ilerici emekten yana genel olarak aydınlanmacı vesaire insanlardır ama bunu sırf işte böyle adamlar geldi ne iyi oldu diye açıklamak mümkün değil. Çünkü Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi dediğimiz olgu, e, sağlık hizmetlerinin ucuzlatılarak insanların sağlık hizmetlerinden daha iyi yararlanmalarını sağlayarak aynı zamanda emek gücünün yeniden üretilmesinin maliyetini Hı. düşürüyordu ve emeğe belirli bir alan sağlıyordu ve bu şeyle örtüşüyordu. İthal-Hikamici sanayi modeli eğer e, iç tüketime, malların iç tüketimi harz edilmesine dayanıyorsa e, bir bunu üretecek bir insan lazım. Yani ...belirli bir sağlık düzeyinde hem de tüketecek lazım Değil mi? İşte o dayanıklı tüketim malları dediğimiz oldu. E dolayısıyla sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi böyle ikili bir amaca hizmet ediyor. Hem emek maliyetlerinin düşürülmesi hem de emeğe bu tip malları tüketecek bir şey... Yani ...refah görece, refah düzeyi sağlam. Hı hı. Mesela bunun önü böyle açılıyor. Keza, e ne bileyim, örneğin... Ee, belirli bir birikim modelinin önünü açması açısından bunlar hep ikili yan taşır. Bir yandan halka dönük halkçı bir takım yanlar taşır ama öbür taraftan bir belirli sermaye kesimlerini ve belirli bir birikim modelini canlandırmaya önünü açmaya yöneliktir. Ve bunun en bilinen örneklerinin arasında da şey var işte 1930'lardaki Sümerbank olayı vardı. İşte Kayseri Bes Fabrikası, Nazilli Bes Fabrikası vesaire vesaire. Şimdi bunlar devlet işletmesidir. Ne şeker fabrikaları vardır o dönemde, işte uşak vesaire. Bunlar bir yandan halkın o temel tüketim maddelerini sağlamasına imkan tanıyan olaylardır. Bir de ayrıca tabii kendi gücü henüz yeterli olmayan sermaye kesimlerine ucuz girdi sağlama gibi bir işlevi vardır. Yani adam bezi ithal edeceğine bir şey, dokumacı vesaire ona benzer bir, e, sermayedar. E, Sümerbank'tan ucuz, ucuz girdi temin etme yoluna gidiyor. Yani buna benzer işlevleri çok başka örneklerle de e, serimlenebilir devletle sermaye arasındaki ilişkileri. Yani mevcut sermaye birikim biçiminin önündeki engelleri kaldırmak yanı sıra kendisi de o sermaye birikim biçimine uygun ilişkiler evet, kuruyor evet, evet, devletle evet. bir kurum. Peki hocam evet. biraz da bu devlet ve kapitalistleşme süreçlerine e, değinelim isterseniz. Demin ilkel birikim e, örneğini vermiştiniz. Türkiye'de ucuz liberal tezlerin en çok dile getirilenlerinden biri kapitalistleşme sürecinde devletin hiçbir işlevinin olmadığı Batı Avrupa'da. Dolayısıyla Türkiye'deki sürecin bir tür çarpık kapitalistleşme olduğu. Şimdi Türkiye'ye birazdan tekrar özel olarak geleceğim ama Batı Avrupa'da da devletin kapitalistleşme sürecinde özellikle ilkel birikim süreçlerinde bir işlevi yok mu? Şimdi valla buna dolayısıyla zaten değinmiştir. Hı hı. Ancak yani ben bu tezi, tezi yani... Devlet sermaye birikim süreçlerine, kapitalistleşme süreçlerine hiç müdahale etmez. İşte bunlar e, şey yapar, e, kendi başlarına giderler, işte devlette de onların sadece güvenliğini sağlar gibi bir yaklaşım. Yani hiçbir maddi gerçi, yani şöyle söyleyeyim İngiltere'sinden İtalya'sına, Fransa'sından Almanya'sına kadar eğer 18. 19. yüzyılların kapitalistleşmesinden bahsediyorsa hiçbirine uymayan bir olaydır. Hiç şey. Somut bir tarihi örnek yok yani. Hiçbir Hı -hı. örneği yoktur. Hatta ben daha ötesinde söyleyeyim. Yani bu sosyal devlet dediğimiz olayın, sosyal devlet dediğimiz olayın ilk orijinin Prusya ve Alman şeyi olduğu söylenir. Yani çünkü onlar şunu görüyorlar. Geçmişteki daha örnekler bunu yapamadılar ama biz onlar gibi gidemeyiz. Baştan bir takım çerçeveleri çizmek lazım. Baştan bir takım şeyleri güvence altına almak lazım. Yani biriki modelinden tut da. Sermaye sınıfının sağlıklı ve uzun süre çalışabilir iş gücü bulabilme koşullarını e, yaratmaya kadar e, pek çok alanda müdahil olmuştur. Yani müdahaleler evrelere göre farklılaşmış olabilir. Ne bileyim devletin ilkel birikim dönemindeki müdahale tarzı içeriği başkadır. Daha sonra başkadır. Böyle böyle gider. Ama böyle işte kapitalizm hiç devlet bilmem olmadan tavassutu diyelim, koşulları zemini hazırlaması diyelim böyle bir takım müdahaleleri olmadan kendiliğinden fırlayıp gelişmiştir şeyin hiçbir tarihsel örneği yoktur. Peki aynı konuyu hemen Türkiye'ye projekte edelim istersen hocam. Türkiye'de kapitali seçme sürecinde Burjuvazi devlet tarafından mı yaratılmıştır ya da asker ve sivil bürokrasi tarafından iktidar bloğunun evet. dışına mı itilmiştir? Türkiye'de devletle Burjuvazi evet. arasındaki ilişkin temel özelliklerini nasıl formüle edebiliriz? Valla ben burada, belki herkese yani dinleyicilere çok basit gelebilir ama biraz materyalist bir şey söyleyeyim. Ben hiçbir burjuva sınıfının olmadığı, burjuva sınıfının hiç gelişmediği, yok olduğu bir ülkede e, aydın, bürokrat vesaire kadroların ya ben bir burjuvazı yaratsam da kapitalistleşsem ne iyi olur diye bir düşünceye şey yapılabileceğini kapılabileceğini ya da böyle bir düşünce üretebileceğini kesinlikle ve kesinlikle düşünmüyorum. Şey olsa bile düşünmüyorum. Yani diyelim ki Türkiye Yakın ülkelerle çevrildi Bunlardan her birinde kapitalizm, kapitalizm gelişmiş. Gelişmiş. Şimdi ben e, şunu düşünmüyorum. Eğer senin içinde bir burjuva sınıfı yoksa, yani sadece mantalite, zihniyet olarak değil, fiilen üretim yapan, dolayısıyla burjuva zinin kültürünü, isteklerini kaydetmiş, hafızasına kaydetmiş, nakşetmiş bir sınıf. Hiç olmadan, yani sıfırsa eğer bu sınıf, senin çevrendeki ülkeler istediği kadar kapitalistleşme örneği sunsun. Senin yerli bürokratların, öncü unsurların hadi ben de onlar gibi olayım demez. Yani dış örnekler yetmez. Mutlaka mutlaka bir şey olması lazım. İçeride o düşünceyi besleyen maddi bir temel olması lazım. Dolayısıyla ben bu maddi temel hani bırakın 1908'i şunu bunu 19. yüzyılın başını ve pardon 20. yüzyılın başını şeyden beri olduğunu düşünüyorum. 1800'lerden itibaren Türkiye'de. Hani Müslüman değildir işte şudur budur o ayrı mesele ama e, Türkiye'de üretimle doğrudan bir ilişkisi olmayan üretimden kopuk devletli sınıfları, bürokrasiyi askeriyeyi şunu bunu vesaire sivil bürokrasiyi ben ülkeyi kapitasileştireyim sermaye birikiminin önünü açacak bir takım işler yapayım zihniyetine ancak ve ancak içeride onun bir maddi temeli olması taşıyabilir. O maddi temel içeride yoksa hiçbir şekilde mevzu bahis olamaz. Bu Cumhuriyet'in kuruluş yıllarındaki devletin e, inisiyatifini belki şunu açıklayabilir miyiz hocam? Onu da size sormuş olayım. Maddi temel zayıf da olsa yani Burjuvazi elbette Hı. şu anda olduğu kadar güçlü olmasa da az önce bahsettiğimiz devletin Burjuvazi'nin günlük çıkarlarının yanı sıra aynı zamanda kapitalizmin evet. uzun madde çıkarlarının evet. da gözetmesiyle açıklayabilir miyiz? Yani o dönemin devleti Tabii. bu e, ufukla e, evet. bu kadar inisiyatif almış Çok olabilir de. mi? Şimdi aslında e, şunu şey yapmak lazım. Türkiye'de şu, yani ben demin dediğimi çelme, naksetme anlamında söylemiyorum. Onda ısrarlıyım. Ama o evet. ısrarı koruduktan sonra şunu da eklemek yerinde olur. Türkiye'de gerçekten e, devlet ve bürokrasi e, yeni yeni palazlanan işte nerede ne yapayım diye etrafa fellik fellik bakan sermaye kesimlerine çok fazla koçluk etmiştir. Yani yaşam koçluğu şu bu olmasa bile işte üretim koçluğu, iktisat koçluğu yapmıştır. E şey de e, bir gerçektir Türkiye'de bu da çok bilinir. E, Türkiye'de 1930'lu yıllardan başlayarak o zamanın nispeten büyük sermaye kesimlerinin yöneticileri yani ceosu o zaman ceo tabiri yok ama çok büyük ölçüde bürokrasiden değiştirilmiştir. Yani işte koçluk geliştiği zaman vesaire vesaire. Yani böyle bir alışveriş Söz konusudur. Peki hocam, Türkiye tarihinin kritik evrelerine baktığımızda bunlar darbeler olabilir. Önemli, önemli siyasal kriz uğrakları olabilir. Bu kritik evrelerde devletin işlerini nasıl tanımlayabiliriz? Devlet Burjuvazi'nin çıkarlarının dışına çıkmış mıdır yoksa sadece Burjuvazi'nin çıkarlarını günlük olarak sağlamakla mı eğitilmiştir? Yani devlet nasıl pozisyon almıştı bu tip uğraklarda? Şimdi şöyle söyleyebiliriz. Eğer bu uğraklardan Söz gelimi, darbe, sırf darbelerden müteşekkil görmeyelim bunu. Örneğin 1946'da çok partili rejime geçiş dedik. Hı hı. Efendim ne dedik? Ee, 1960-27 Mayıs hı hı. hikayesi dedik. 1971-12 Mart muhtırası, 1980-12 Eylül dedik. Böyle gidiyoruz. Hemen ben sermaye birikim biçimine evet, gayet değişiklikler de var. Dikkat ederseniz, dikkat edilirse şu çok net biçimde ortada. Bu işte kritik evre diye sıralayabildiğimiz bu dört noktanın her birinde her birinde sermaye birikim süreçlerinin belirli bir noktaya gelip oradan daha ileri bir merhaleye geçme e, durumu olduğunu görürüz. Söz gelimi 1946 yılı yani 2. Dünya Savaşı'nın bittiği yıl Türkiye'de 2. Dünya Savaşı'nın kıtlık yıllarında işte ithalatın, ihracatın vesairenin üretimin vesaire çok güçleştiği dönemlerde şu ya da bu yolda, şu ya da bu şekilde bir sermaye birikim sağlar nası bir tanesini de gayet iyi biliyoruz. <gülüyor> varlık vergisi oluyor. Yani o da bir tür şeydir aslında ilkel birikimdir. E, varlık vergisi oluyordu. Ha neyse o birikim bir yerde bir mahreç arıyor artık, bir çıkış alıyor. E, ne oluyor? 1946'ta çok partili düzene geçiliyor ve sırf çok partili düzene geçme değil tabi aynı zamanda 1930'ların o klasik ve daha katı devletçi anlayışında. Ciddi esnemelere, esnetmelere vesaire geliyor. Yani örneğin Türkiye'de çok partili rejime geçişle şey arasında bir örtüşme vardır. Sermayenin bir rejime. bir merhale daha kat etmesi. E 1960 yılında ise bu kez Demokrat Parti'yi bir ara taşıyan, özellikle 1950 ile 54-55 yılları arasında taşıyan, o daha önce tarımsal faaliyette bulunulmayan alanların tarıma açılması, marşal yardımı, traktör vesaire vesaire o meseleyle tarımsal üretim kaynaklı bir birikimin tıkanma noktasına geldiğini hı hı. ki bunun en birinci göstergesi 1957 devalü O tarımsal üretim, tarımdan gelen artıkla bir takım itkilerin sona ermesidir ve başka bir e, merhaleye geçiş, şeyine tekrar eder 1960. Ondan az önce bahsetmiştik. İthal İthameci bilmem ne falan dedik. Şimdi 1971 muhtırası ise hani işte ülkede anarşiz ve terör dendi, şu dendi, bu dendi. Çok net bir biçimde o konuda yazılmış kitaplar da var yani. Bu şey değildir. Ee, bir yakıştırma vesaire değildir. Hani 12 Mart döneminde çıkan ve işte solun ezilmesiyle bastırılmasıyla ilgili olmayan yasaların hemen hemen hepsi özellikle ekonomik içerikli olanlar hepsi bu kez büyük tekelci sermayenin önünü açmaya yönelikti. Yani büyük tekelci sermaye lehine birtakım düzenlemeler yapmaya yönelikti. Mesela 12 Mart döneminde Dışa bağımlı Tekelleşme diye bir kitap hatırlıyorum ben 1972-73 yıllarında yayınlanan. Hı hı. Yani doğal 12 Mart Muhtırası da bu kez bu şeyde İtalyi kamacı dönem devam ediyor gene. Bu 60'tan pardon şeyden sonra 60'tan sonra Türkiye'de artık sanayi kesiminin belirli bir ağırlığa kavuşmasıyla o sanayi kesiminin ticaret burjuazisine göre bir takım avantajlar Hı. kazanmasına yönelik bir noktaya işaret ediyor. E 12 Eylül 1980'de biliyoruz işte e, ne bileyim e, o model kanma noktasına geldi. Bu sefer ihracat yönelimli sermaye abi? birikimi dönemine geçildi. Yani bir eğilim olarak herhalde şöyle diyebiliriz o zaman. Türkiye'de devlet sermaye birikim biçiminin tıkandığı her uğrakta o kanıklığı aşmak için müdahale evet. eden, aynı zamanda da yeni birikim biçiminin gereklerine göre kendini yeniden yapılandıran kendini bir Kendini yeniden yapılandıran, evet, evet. Çok basittir ya, yani bunu herkes biliyor. Hatta Tayyip Erdoğan da bas bas bağırıyor. Şimdi diyor ki, yani hakimler ve savcılar ya da pardon işte yargı, yargıtay ya da bilmem ne o yargı organları. Diyor ki adam, ya diyor bu şeyi iptal ettiler diyor bilmem özelleştirilmesini. hangi telekom ya da ona benzer bir şey. Bu yüzden diyor biz şu kadar kayba uğradık diyor. Şu kadar satacaktık diyor. Sonunda o kadar satamadık diyor. Hı hı. E dolayısıyla diyor bu böyle yargı olur mu diyor. Mesela nedir o şey? Yerindelik kararı veremez dedi. Ya. Bakıyor usulüne uygun mu evet diyecek. Ama mesela yargı şunu yapamayacak artık. Ya şu şu şu kuruluşun ya da şirketin özel kesin ya da yabancılara verilmesi ulusal çıkarlarımız açısından yerinde değildir gibi bir karar veremeyecek. Evet. Yani yerindelik kararından kasıt bu. Hı. Demek ki belirli bir model aynı zamanda devletin bu anlamda yani en azından yargı organı olarak devletin kendini yeniden yapılandırmasına vesile oluyor. Evet. Peki hocam bu son verdiğiniz örnekten aklıma gelen bir soruyla devam edin isterseniz. Türkiye tarihinde devletle Burjuvazi'nin arasındaki ilişkinin en yakınlaştığı dönem hangi dönemdir sizce? Şimdi e, aslında bu Elimizdeki ölçütlere, değneklere göre farklı farklı dönemler şey yapılı, <gülüyor> yapılabilir ama örneğin devletle sermayenin en fazla içişe geçtiği dönem derken sermayenin aleyhine olacak, sermayenin e, canını sıkacak her tür olay ve gelişmenin peşin kesildiği, bunlara set çekildiği bir dönem kastediliyorsa 12 Eylül dönemini göstermek lazım. E, nitekim zaten... Bu Narin demişti işte şimdiye kadar hep onlar güldü. Bundan sonra biz güleceğiz vesaire. Ama başka ölçülere göre farklı dönemler de gösteriyor. Mesela ben şunu da söyleyebilirim bildiğim kadarıyla. Gerçi o Cumhuriyet tarihine denk düşmüyor ama. 1908 sonrası Türkiye'de Müslüman Türk ile iktidarın en çok iç içe geçtiği kaynaştığı dönem İttihat ve Terakki dönemidir. Hı hı. Buna benzer şeyler örnekler tamam. verilebilir. Peki hocam. Bir soyutlama düzeyinde Türkiye'de devletin bir sınıf bilincine sahip olduğunu söyleyebilir miyiz? Bunun söylenebileceğini zannediyorum. Şöyle söylenebileceğini zannediyorum. Şimdi e, bazı düşünürler, yazarlar vesaire, e, Bu arada tabi liberaller, Türkiye'de devletin sınıflar üstü bir bilinç, yani onlara göre devletin sınıflar üstü bir aklı vardır. O da devletin bekasıdır, şudur budur. Yani devlet baki olsun da işte şu sınıf ya da bu sınıf önemli değildir biçimde. Ben bunu böyle düşünmüyorum. Hani son zamanları falan bir yana bırakalım. Başından itibaren başından itibaren ben devletin şu anlamda bir sınıf bilinci olduğunu düşünüyorum. Nasıl olur da nasıl olur da bu ülkede batıdaki gibi sermaye sınıfı gelişir. Hı hı. O anlamda şey diyebiliriz buna. Lukaş başka bir bağlamda atfedilmiş bilinçler. Hı hı. Yüklenilmiş ya da imputed. Yüklenilmiş ya da atfedilmiş bilinç. E, maddi yaşam o bürokrasinin Sermaye ilişkileri değildir ama bir bilinci o, alır. Kendisini atfeder. Bu anlamda atfedilmiş bir bilinci olduğunu düşünülüyor ve bu bilinç de öyle sınıflar dışı özel bir devlet bilinci, bürokrasi bilinci falan değildir. Doğrudan doğruya sermayenin e, ufkunu aşan meselelerde sermayenin çıkarını kollayan bir bilinçtir. Aslında güçlü bir sınıf bilinci var e, Türkiye'de. E, Peki hocam son olarak e, günümüzü de bitirelim isterseniz günümüzde devletin yapısında ve işlevlerinde birçok değişiklikten bahsediyoruz ama bunların bizim tartışımız bağlam içerisindeki temel özellikler nelerdir sizce ve bunları marxist bir çözümlemeyle açıklamak, anlamak mümkün müdür? Şimdi ben e, tam çok e, net, doyurucu şeyler söylemek için bu konuda, bu bağlamda daha uzun süreye gerek var ama şöyle bir yaklaşım sanıyorum yerinde olur. Şimdi 1991'den sonra özellikle 2000'li yıllara kadar bir yönetişim kavramı hegemen olmuştu. Yönetişim kavramı neydi? Devlet küçülecekti. Tamamen küçülecekti. Hatta ve hatta güvenlik bilmem ne sorunları dışında başka bir şeyle uğraşmayacaktı. Bunun dışında yani bu sermaye piyasası şudur budur bu ekonomik işler bir takım kurullar eliyle düzenlenecekti. Yani düzenle, regulasyon regüle edilecekti. Toplumsal işlevlerde sivil topluma kalacak. Evet onlar da ona verecek. Şimdi ben bu yönetişim modelini yani yabancıların governance dedikleri modelin tutmadığını ve hatta tutmamanın ötesinde iflas ettiğini düşünüyorum. Ve dolayısıyla dolayısıyla o zamanlar devletin dönüşmesi dediğimiz olayı devletin küçülmesiyle sinonim yani eş anlamlı gören anlayış iflas etmiştir bana göre. Doğrudur. Devlet bir dönüşüm geçirmektedir ama bu dönüşümün otomatikman küçülme anlamına gelmediği ortaya çıkmıştır. Bugün mesela en son benim bildiğim bugün dedim yani tam bugün değil de son dönemde AKP'nin şey yaptığını görüyoruz. Bu bağımsız kurulların, özel kurulların işlerini tamamen kendi üzerinde aldığını görüyoruz. Burada bu da bu yönetişim modelinin yani küçülen devlet de çevresinde bir takım düzenleyici kurullar modelinin giderek iflas ettiğini ve terk edildiğini gösteriyor. Dolayısıyla yani bizim açımızdan dönüşümün kurumsal ya da idari boyutlarından ziyade devletin işlevlerindeki dönüşüm burada evet, daha önemli. Evet, evet, yani. tabii, tabii. tabii. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz ağzına sağlık. Hasta. Sevgili dinleyiciler, Marksizm Notları'nın sonuna geldik. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Marksizm Notları programını dinlediniz. Müzik <gülüyor>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 Sevgili dinleyiciler, Marksizm notlarına hoş geldiniz. Ben Can Soyer. Bugün Türkiye Komünist Partisi Merkez Komite Üyesi ve Gelenek Dergisi kurucu ve yazarlarından Metin Çuloğlu ile birlikteyiz. Hocam merhaba. Merhaba. Ee, hocam şöyle başlayalım isterseniz. Perry Anderson'ın çok bilinen makalelerinden birinin adı bildiğiniz gibi Tarihin Sonları. Buna gerekçe olarak da Tarihin Sonu düşüncesinin yeni icat edilmiş bir düşünce olmadığını tarih felsefesinde, toplum kuramında birçok kere farklı dönemlerde, farklı gerekçelerle dile getirildiğini, dolayısıyla tarihin sonları gibi çoğul bir adlandırmanın doğru olacağını söylüyor. Ben de bu espriden hareketle size sorayım. Marksizmin ölümleri içinde böyle bir şey söz konusu mudur? Tarih içinde birçok kere değişik gerekçelerle, kısmen ya da tamamen Marksizmin evet. öldüğü, geçerliliğini yitirdiği, meşruiyetini kaybettiği gibi iddialar var. Şimdi bu Marksizme ilişkin olumsuz değerlendirmelere baktığımızda, bir nokta çok net olarak fark edilebiliyor. Ee, Marx'ın öldüğünü, geçerliliğini, meşruiyetini yitirdiğini söyleyenlerin çok çok büyük bir bölümü bunu Marx'a atfettikleri bir takım öngörülerin aradan geçen on yıllardan sonra gerçekleşmemesine bağlıyorlar. Yani diyorlar ki işte Marx şunu şunu öngörmüştü böyle olmadı. Marx şöyle bir beklenti içerisindeydi böyle olmadı. Ee, dolayısıyla Marx'ın öngörüleri ya da beklentileri bunca zaman sonra e, somutta gerçekleşmediyse, dünya Marx'ın öngördüğü doğrultuda bir yola yönelmediyse, demek ki bir öğreti, bir sistem olarak de geçerliliğini yitirmiştir sonucuna varıyorlar. E, buna karşılık buna karşılık Marx'ı ya da Marx'ın kurduğu sistemi, Marx'ın öğretisini şu ya da bu öngörüden bağımsız olarak e, kapitalizmin çözümlenmesine Kapitalizmin dinamiklerine, nasıl bir toplum düzeni olduğuna, bu toplum düzeninin nasıl potansiyeller barındırdığına, nasıl bir açmaza mahkum olduğuna ilişkin e, görüşleri ve analizleriyle değerlendirenlerde, Marksizmin artık e, geçerliliğini yitirdiği, meşruiyetini yitirdiği ya da öldüğü gibi bir yargıya sonuca çok fazla rastlamıyoruz. E, dolayısıyla bu bizim açımızdan bir ışık tutucu nokta. Ha, demek ki şu. Dünyada genellikle dünya genel olarak baktığımızda bunun istisnaları vardır elbette ama genel olarak baktığımızda Marksizmin özünü bir çözümleme yöntemi olarak değerini dünyaya damgasını vuran kapitalizmin dinamiklerini çözümleyici ve henüz bu çözümlemelere alternatif getirilmeyen bir öğreti olarak bakıldığında Marksizmin öldüğünü, bittiğini vesaire söylemek mümkün değil. Ama Marks'a sadece ve sadece işte Marx e, proletaryanın süreç içerisinde devrim bilincine ulaşacağını öngörüyordu. Olmadı. Marx işte e, devrimleri yani kapitalizmi aşmaya yönelik devrimleri en başta e, gelişmiş batılı kapitalist Avrupa kapitalist ülkelerinden bekliyordu. Bu olmadı. Vesaire vesaire gibi bir takım öngörülere ki bu öngörülerin çoğu da abartılıdır. Yani abartı derken Marx'ın abarttığını kastetmiyorum. Marx'ın bazı eğilim saptamaları Marx'ın öngörüsü olarak değerlendirilmiştir. Ve bu öngörülerin tutmadığından hareketle Marxizm'in öldüğü ya da meşruiyetini yitirdiği iddia edilmiştir. Ama aynı zamanda şunu da görüyoruz. Eğer dikkat ederseniz ya da hatırlarsanız bir dönem, özellikle bu dünya sosyal sisteminin çökmeye yüz tuttuğu dönemlerde ya da çöktüğü dönemlerde Marksizmin öldüğü, daha fazla, daha sık telaffuz edilirdi. Daha çok sağda solda yazılırdı. E, gel gelelim, şeye baktığımızda, kapitalizmin son dönem krizlerine baktığımızda, e, bu kez Marx'a biraz böyle abartılı bir ilgi olduğunda görüyoruz. Yani abartılı ilgi derken şunu kastediyorum, abartı yanlış anlaşılmasın. Yani zamanında Marksizm'e şuna buna hiçbir ilgi duymamış. Bütün aklı fikri borsa, işte ne bileyim yükselen trendler, şey şu pazar, bu işte senetler, menetler, bu işlerle ilgili insanların da kapitalizmin krizleriyle ilgili olarak Marx'a başvurduklarını görüyoruz. Yani Marx'a yeniden dövme, ya Marx acaba zamanında doğru şeyler mi söylemiş anlamında bir ilgi olduğunu görüyoruz. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum, tabii hepsi bundan ibaret değil ama ya şu ülkede devrim olmadı diyen bir insan için Marx işte geçerliliğini yitirdi öl demek daha kolaydır ama ya bu kapitalizm e, ne olursa olsun şu krizlerden kurtulamıyor diyen ve bunu merak eden bir insanın Marx'a başvurmadan durması mümkün değildir. Yani Marx'a başvurmaması mümkün değildir. Bununla şunu anlatmaya çalışmıyorum. Yani Marx sadece kapitalizmin krizlerini çözümleme anlamında yetkindir, yeterlidir. Diğer başka konularda yetersizdir anlamda söylemiyorum. Bunu sadece bir örnek olarak veriyorum. Ha demek ki örneğin kapitalizmin dinamiklerinin çözümlenmesi söz konusu olduğunda, krizlerin kapitalizmin yapısına içsel bir olgu olup olmadığı konusundaki tartışmalar gündeme geldiğinde bugün dünyamızda Marks'tan başka başvurulabilecek sistematik bir öğreti, sistematik bir analiz yoktur. Bu şekilde değerlendirebiliriz. Hocam buradan şöyle bir model de çıkarabilir sanırım. Yani Marks'ın yakın ya da orta vadeli somut e, çıkarımları, beklentileri e, ile onun kurduğu teorik yapı hı hı. sahip olduğu teorik e, inşa arasında bir fark e, çizebiliyoruz herhalde. E, çok net çizebiliyoruz. Zaten bu Marks'ın e, kendi sistemine ...kendi düşünce yapısına içsel bir olgudur. Yani sırf bu şu anda üzerinde durduğumuz somut konuyla ilgili değildir. Genel Marx'ın sisteminin düşünce sistematinin bir parçasıdır. Örneğin e, pek çok kişi şuna hayret eder ya da e, niye öyle yapmış acaba der. Örneğin Marx'ın kapitalizme ilişkin çözünmeleri çok ayrıntılıdır, e, çok detaylıdır. Ama örneğin geleceğin sosyalist toplumuna ilişkin tasavvurlarda, işte sosyalist toplumda şöyle olacak... İşte şöyle örgütlenecek, bu böyle örgütlenecek konularında son derece az şey, sınırlı şey söylediği ve ihtiyatlı davrandığı ortadadır. Dolayısıyla bunu genelleştirmemiz mümkün. Yani Marx kendi düşünce sistematiğinin bir gereği olarak, yani düşünce biçiminin bir gereği olarak var olan durumu, var olan durumu çok ayrıntılı ve bütünlüklü bir biçimde çözümlemiştir. Bu çözümlemeden, bu çözümlemenin daha doğrusu, işaret ettiği bir takım olası trendlere, eğilimlere, olasılıklara işaret etmiştir. Şimdi, bana göre Marx'ın eğer içeriden geçersiz kılınması, Marx'ın çürütülmesi gibi bir gündem varsa, böyle bir misyon varsa, bunun şu öngörüsü gerçekleşmedi diye yapılması bilimsel değildir. Şu bilimsel olurdu eğer yapılabilseydi. Marx'ın bu analizi, bu çözümlemesi, Sözünü ettiği olasılığı beraberinde getirmiyor. Sözünü ettiği eğilime trende işaret etmiyor. Dolayısıyla Marx'ın çözümleme bütünlüğüyle dile getirdiği, işaret ettiği bir takım trendler, olasılıklar arasında bir boşluk var. Dolmayan bir boşluk var. Denseydi, denseydi bu geçerli bir Marx eleştirisi olabilirdi. Ama bugün belirli bir bilimsel namusa sahip, belirli bir dürüstlüğe sahip herkes Marx'ın çözümlemelerini doğru çözümleme olarak kabul ediyorsa... O zaman o çözümlemelerin bir sonucu olarak yapılan çıkarsamaların da makul olduğunu söyleyecektir. Bu şeyden bağımsız bir şeydir. O çıkarsamaların, o öngörülerin, o eğilimlerin bugün ya da zamanında gerçekleşmiş olup olmamasından tamamen bağımsız bir şeydir. Ha Şu bakın, bunu da ekleyeyim ben. Marx eğer bir sistem kurucusu olmayıp, bütünlüklü bir öğretinin kurucusu olmayıp, bir siyasi lider olsaydı, bir politikacı olsaydı, bir ne bileyim, işçi sınıfın hareketinin bir önderi sıfatından öte bir kimlik vesaire taşımasaydı, o zaman bu öngörüler, bu beklentilerin çıkmaması farklı bir platformda eleştirilebilirdi. Ama Marx'a daha farklı bakmak lazım. Daha farklı bakmak derken de, daha önce söylediğimi yine eğer ortada bütünlüklü, ayrıntılı bir sistem, bir öğreti varsa, bunun ölüp ölmediği kendi analiz tutarlılığıyla, açıklanmalıdır. Yani ona bağlanmalıdır. Yoksa o analiz tutarlılığı, bütünlüğü kabul ediliyorsa, bu bütünlüğün doğal olarak beraberinde getirdiği çıkarsamaların ya da öngörülerin tutmaması o şeyi göstermez. Ee, şeyin Sistemin bütünlüğün kendisinin kof olduğunu ya da geçersiz tutarsız olduğunu göstermez. göstermez. Zaten Marx'ın bu konuda son derece tasarruflu davrandığı artık herkesin malumu. Yani geleceğin toplumuna dair ayrıntılı planlar, programlar sunmak konusunda Hı -hı. E, sadece kişisel bir kaygısından Hı -hı. dolayı değil, yöntemsel olarak da yanlış bulduğunu evet. e, birçok yerde açıklıyor. Burada... Hatırlarsanız kapitalin ön sözlerinden birinde kendisini bu yönde eleştirenlere, yani geleceğin toplumunda e, çok somut, ayrıntılı, Hı -hı. gündelik işlerin bile nasıl planlanacağına dair hiçbir şey söylemediği yönünde eleştirenlere bunu bir bir tür komçuluk, bir pozitivizm Hı -hı. olarak gördüğünü ve yanlış bulduğunu yöntemsel olarak yapmadığını söylüyor. Ben burada hemen şeyi de ekleyeyim. Burada bir başka nokta daha ortaya çıkıyor. Yani Marksist düşüncenin aydınlanmanın açtığı çığırdan yürüyüp geliştiği bir doğrudur. Ve aydınlanma düşüncesinde bir tür toplum mühendisliğinin de içkin olduğu doğrudur. Ancak şu da vardır. Marks'ı klasik aydınlanma düşüncesinden ayırt etmek lazım. Örneğin bugün tam boy aydınlanmacılık. Yani pozitivist anlamda aydınlanmacılık. Ve bunun bir uzantısı olarak toplum mühendisliği diye bugün e, Tukak'a ilan edilen bir şey varsa e, buna en uzak duran insanın, yani toplum mühendisliği pozitivizmin ürünü olan bir toplum mühendisliğinin en uzak kaldığı insanlardan birinin ya da e, böyle bir şeye en uzak duran insanın Marx olduğunu kabul etmek lazım. Çünkü gerçekten işte bu Marksizm zaten toplum mühendisliğidir demekle Marx'ın geleceğin sosyalist toplumuna ilişkin betimlemelerden bu kadar uzak durduğunu, durması gerçeğini birbiriyle bağdaştırmak mümkün değildir. Hı. Yani toplum mühendisi olan insan başka türlü bir şey yapar. Dahası hani e, Ütopyacı Sosyalizm-Marx ilişkisi değerlendirildiğinde eğer toplum mühendisliği diye gerçek anlamda bir şeyden bahsediyorsak o toplum mühendisliğinin bu anlayışın Marx öncesi Ütopyacı Sosyalistler'de çok daha net e, ortaya çıktığını görürüz. Yani bunlar artık e, o kadar mühendisçedirler ki işte kimisi gitmiştir New Lanark'ta Amerika'da işte bakir bir alanda aradığı toplumu kurmaya çalışmıştır Robot vesaire toplumda. vesaire, evet. Sanırım Puryen'in de evet. e, 1620 kişilik tam olarak sayısını evet. hesapladığı çalışma evet, evet. E, biçimleri var. Şimdi işte mesela şudur, yani buradan biraz daha güncele gelecek olursak, yani güncel Türkiye'deki kimi sosyalizm tartışmalarına, örneğin Marx bu tip projeleri, Ütopyacı projeleri eleştirirken, bunların kendi iç tutarlığından ziyade şeye bakar, ya siz... Bugünkü dünya kapitalizminde, kapitalist sistemde böyle izole bir adacık olarak kalamazsınız. Olamaz böyle bir şey der. Şimdi bu bazılarına göre aşırı deterministtir, aşırı materyalisttir, şudur budur. Oysa bu tip ayak bağlarından, hele hele ekonomi politik denen şeyin ayak bağından kurtulan özgür bir sosyalizm tasavvuru ve tasarımı olması gerekir. Bugün de söyleyenler var onu. Oysa işte... Daha kapitalizm dünya sistemi olarak bu kadar iç içe geçmemişken bile, daha fazla bakir alan varken bile bu özgürlükçü projeler hayatta karşılığını bulamamıştır ve iflas etmiştir. Peki hocam biraz daha o zaman e, kışkırtıcı sorulara devam edelim. Marksizm neden ölmüyor bir türlü? Yani dayanıklılığını nerede buluyor aslında? Şimdi ben buna iki yanıt verebilirim. Pardon, üç yanıt diyebilirim. Üç yanıt diyebilirim, niye ölmüyor diye. Çok basit elementer düzeyde gidersek bunlardan bir tanesi Marx'ın çözümleme yöntemi ki bunun ayrıntılarına girmeyeceğim. İşte Kapital'in sayfalarına içkin oralarda satır aralarında ya da şurada burada geçen yöntem vardır. Ne bileyim işte uzatmayacağım. Soyuttan somuta gidiş, somuttan soyuta gidiş. Bir süreci sürecin ayrıntılarını görebilmek için onun en gelişkin halini almak vesaire vesaire gibi bunları örnekleri uzatmayacağım. Bir çözümleme yöntemi vardır. Ve bu çözümleme yöntemi kesinlikle ve kesinlikle tek başına ne ampirizmdir ne bilmem nedir. Bu değişik çözümleme yöntemlerinin özgün bir sentezidir. Bir tanesi bu çözümleme yöntemi geçerliliğini koruduğu için Marksizm ölmüyor. Yani bugün örneğin ee, ne bileyim Marks'a belirli bir aşinalığı olan Marks'ın yöntemini az çok kavramış herhangi bir kişi Marks'ın uğraştığı alanların çok ötesinde ve güncel. Güncel, bugün herhangi bir ülkeye özgü, herhangi bir olguyu çözümlerken eğer yetkin bir çözümleme yapacaksa, bunu sırf akademik anlamda söylüyor, söylemiyorum, yetkin bir çözümleme yapacaksa mutlaka bütünlük, dolayım ve soyuttan somuta, somuttan soyuta gibi şeyleri dikkate almak zorundadır. Neyi çözümleyeceksiniz çözümleyin. İsterseniz Kayseri'de orta sınıf, pardon orta büyüklükteki işletmelerin gelişimini ele aldın. İsterseniz başka bir şey ele alın. Yani mikro ölçekli sosyolojik araştırmalarda bile bu yöntemin yetkin bir sonuç için, doyurucu bir sonuç için şey yapması lazım. Dolayısıyla birinci olarak ölmeme nedenini çözümleme yönteminin geçerliliğini koruması olarak görüyorum. İkincisi, i̇kincisi, şurada görüyorum. Eğer bugün dünyada kapitalizmi, kapitalizmin dinamiklerini, kapitalizmin krizlerini çözümlemek gerekiyorsa, işsizlik olgusunu çözümlemek gerekiyorsa, hatta günümüzde çok tartışılan en formel sektör vesaire, kayıt dışı çalışma buna benzer şeyleri çözümlemek gerekiyorsa, mutlaka ve mutlaka Marx'ın şemasına ve çözümleme araçlarına ihtiyacımız var. Başka bir şey yok, başka bir şey yok. Yani bu ölçüde değerli, bu ölçüde soğurabilen, değişik olguları soğurabilen bir şey yok. Yani kapitalizm krizleri dediğimizde, Azalan kar oranları diye bir şey artık yoktur. Kapitalizmin krizlerine yol açan faktörler arasında artık azalan kar oranları diye bir şey ortadan kalkmıştır demek mümkün değildir. Hı hı. Şunu söylemiyorum. Her krizin başat tetikleyicisi azalan kriz e, azalan kar oranları olmayabilir. Hı hı. Bir takım teknolojik faktörler filan da devre edilir. Ki Marx bunları da hesaba katmıştır. Yani kapitalizmin dinamiklerini, sermaye birikim sürecinin dinamiklerini ve kapitalizmin krizlerini anlamlı bir biçimde açıklamak ancak Marx'ın şemasıyla mümkündür. Keza örneğin bugün günümüzde işi sınıfının birleşimi, yedek işgücü ordusu, informal sektörde çalışanlar, işte çalışmaktan umudunu, iş bulmaktan umudunu kesenler falan gibi bugün hiç marksizmle ilgisi olmayan insanların bile üzerinde durduğu konular vardır. Yani Türkiye'deki çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığından tutun da kura şuna buna kadar illoya kadar. E bunların bu tip kategorizasyonların hepsini aslında Marx'ın şeyinde bulmak mümkündür, e, malum o kapitalde sözünü ettiği e, sınıfı belirli şeyleri ayırır. Sınıfsal bazda değil de, işi olanlar, işi olmayıp da hemen çalışabilecek olanlar, üretim sürecinden daha fazla kopmuş olanlar vesaire vesaire giderek hani durağın artı nüfus vesaire gibi kavramlarla e, bunlara bakmak. İkincisi bu yani, e, bazı çözümle, bazı değil de bu alandaki özellikle çözümlemelerinin Bugün hala geçerliliğini koruması. Üçüncüsü, ki üçüncüsü de bana göre ilk ikisi kadar önemli. Bir insan bugün lanet olsun kapitalizme diyebilir. Kapitalizmi aşmak lazım diyebilir. Kapitalizm yerin dibine bassın diyebilir. Bunların Bunları demek için insanın Marksist olmasına gerek yoktur. Marx'ta olmayan pek çok insan da bunu diyebilir. Ama lanet olsun kapitalizme, kapitalizm bitsin batsın diyen insanlar. Peki kapitalizmden sonra omurgası olan, ayakta tutucusu olan, yönlendiricisi olan, muhafazacısı olan yani koruyucusu olan ileriye doğru bu düzeni taşıyacak hangi toplumsal güç vardır diye soracak olursanız da bunun işi sınıfından başka bir yanıtı olamaz. Sadece sadece toplumda nicelik olarak büyük bir ağırlık oluşturduğu ya da önemli bir ağırlık oluşturduğu için değil. Sadece sadece bunun için değil. Eğer kapitalizmi yıktık şöyle yıktık böyle yıktık işte şuradan girdik buradan çıktık her ne alt ettiysek diyelim ki kapitalizmi yıktık. Yani kapitalizmin ötesine geçeceğiz. Kapitalizmin ötesine geçerken hangi toplumsal sınıfa dayanacağız? Ne bileyim şu zümreye mi dayanacağız? Orta sınıfa mı dayanacağız? Vesaire. Bunlara baktığınızda bir sınıf kimliğiyle, bir sınıf kimliğiyle, niceliğiyle, en başat faktör nicelik olmasa bile, niceliğiyle ve üretimi örgütleyebilme açısından taşıdığı merkezi rolle İşçi sınıfı yani proletarya dışında başka bir toplumsal kategori tanımlamak ve bulmak mümkün değil. Bana göre bu üç unsur, bu üç unsur Marksizmin günümüzde de başvurulması gereken bir şey olduğunu gösteriyor. E, referans çerçevesi olduğunu gösteriyor. Evet, hocam buradan şöyle bir sonuçta çıkarabiliriz belki söylediklerinizden bir tanesi zaten ona işaret ediyordu. E, kapitalizm var olmaya devam ettiği sürece onu açıklayan, onu çözümleyen bir sistem olarak Marksizmin de yok olması zaten... Söz konusu olamaz. E, ama bildiğiniz gibi bazı e, yazarlar düşünürler. Zaten kapitalizmin de artık Hı -hı. eski kapitalizm olmadığını, hatta belki kapitalizm olmadığını, e, dolayısıyla kapitalizmi açıklayan bir sistem olmasının Marksizme e, bir dayanıklılık sağlayamayacağını yani. artık söylüyorlar. E, yani deyim yerindeyse belki şu soruyla devam edebiliriz. Evet, kapitalizm hayatını sürdürdükçe, yaşamaya devam ettikçe Marksizm e, ölmeyecektir ama ya kapitalizm öldüyse? Şimdi e, Marks'ın analiz yöntemi Buna benzer pek çok konuda bize yardımcı oluyor. Birkaç örnek vermek isterim. Örneğin, şimdi derler ki ya iş sınıfının yapısı çok değişti. İşte şöyle oldu, hizmet sektörü giderek sanayi üretim sektörüne göre ağır basıyor vesaire vesaire. Bunlar elbette Marx'ın döneminde ortaya çıkan olgular değil, kapitalizmin son dönemlerine ait olgular. Ama burada örneğin Marx'ın yaşamını sürdürmek ve dünya üzerinde etkili olmak için Elindeki elinde hiçbir üretim aracı kalmayan ve kendini geçindirmek için ancak emek gücünü satmak zorunda olan insanlar proletaryadır der. Burada ayrıca şu kadar artı değer üretmesi yani üretimin şu sektöründe çalışması, çekit sallaması, kazma sallaması gibi şeyleri. Dolayısıyla örneğin iş sınıfının değişen yapısı söz konusu olduğunda ki iş sınıfının değişen yapısını siyasi anlamda mutlaka, mutlaka dikkate almak lazım. Buna bir itirazım yok ama acaba... İş sınıfın değişen yapısı acaba bize proleter ortadan kalktım ya şeyin dedirtmemeli. Niye dedirtmemeli? Marx'ın bu tanımından hareketli dedirtmeli. Keza işte biliyorsunuz James Burnham mıydı tam adını hatırlamıyorum işte managerial revolution yöneticiler devrimi yani artık patronlar böyle şey değil işte sadece sermaye sahibi bir sınıftan ibaret değil bir de managerial yani yönetici elit ortaya çıkıyor. Bunlar aşağı yukarı özdeş şeyde. Zihniyet olarak vesaire gerçek sermaye sahibiyle özdeş. Dolayısıyla kapitalist sınıf ortadan kalkıyor. Mesela. E şimdi burada da şu var. Peki kapitalist sınıfta şöyle değişiklikler oluyor, böyle değişiklikler oluyor da bu kar nereden kaynaklanıyor? Şunu gösteriyor mu bu? Kapitalist sınıfın yapısındaki bu tip değişiklikler. Artık karın kaynağının artı değer olmadığı Başka bir şey olduğunu bize gösteriyor mu? Neticede bir kar varsa, üretim kendini devam ettirebiliyorsa, sermaye birikim süreci devam ediyorsa, bunun kaynağı yönetici kesimin ağırlığı ne olursa olsun, iş sürecinin örgütlenmesi ne olursa olsun, son tahlilde bunun bir tek kaynağı vardır, artı değerdir. Artı değerin artık karın kaynağı olarak ortadan kalktığını söyleyen ya da iddia eden bir görüş var mı? Yoktur. Demek ki Burada da buna bakmak gerekiyor. Sonra mesela şey derler. Marx sınıfa vurgu yapar ama statü de en azından artık. gün Bunu işte Marx'dan sonra Weber'le birlikte statü grupları vesaire vesaire. E şimdi şu işlevli olabilir. Statü dediğimiz olguyu bir siyasi projede sınıfın yanı sıra sınıfı biraz daha açımlayacak bir konum, mevzi olarak bir siyasi örgüt ya da siyasi bir proje dikkate alabilir. Ama e, böyle bir statü ayrıntısı ya da statü vesairesi daha ziyade ideolojik falan bir şeydir. Maddi bir yani statünün bu anlamda sosyal statünün maddi bir zemine otur, yani sınıfları öteleyen, sınıfları aşan bir maddi zemini yoktur. Neticede bu sınıf artı ideolojik algı. Sınıf artı e, ben algısı biçiminde şey yapmak lazım. Yani bunu kastediyorum. Pek çok, yani Marx'ın döneminden bu yana gerçekten pek çok e, değişiklik olmuş olabilir ve e, olabilir değil, vardır. Ama burada şu şekilde bakabiliriz biz. Yani somuttan soyuta soyuttan somuta dedim ya, günümüzün farklılık gösteren olgularının temeline ineriz. Altına ineriz. Bunu hangi dinamikler yarattı diye. Bir de Marx'ın en temel, en genel anlamdaki ayrıntı düzeyinde olmayan en genel anlamdaki çözümlemelerine, tespitlerine bakarız. Yani biri somuttan soyuta doğrudur, diğeri soyuttan somuta doğrudur. Ben örneğin bu ikisinin yani güncelden hareketle Marx'a doğru gittiğimizde, Marx'ın temel tespitlerinden hareketle güncele doğru gittiğimizde bu iki okun birbirine hiç değmeyeceğini, arada mutlaka bir boşluk kalacağını düşünmüyorum. Bu iki ok, biri bugünden genele giden, tarihsele giden, diğeri tarihsel tespitten günümüze doğru giden bu iki okun şu ya da bu şekilde ben bir yerde, bir noktada mutlaka birbiriyle bütünleşeceğini düşünüyorum. O nedenle de işte kapitalizmin yapısındaki değişikliklerin şunun elbette dikkate alınması lazım. Sınıfın yapısındaki değişikliklerin ama bunun Marx'ın temel tespitlerini, temel çözümlemelerini geçersiz kalacak şeyler olduğunu düşünmüyorum. Zaten burada eğer referansımıza örneğin kapital gibi bir kitaptan Hı -hı. alacaksak şu herhalde çokça gözden kaçıyor bu tip tartışmalarda. Marx aslında... Kapitalde tutturduğu soyutlama düzeyi açısından baktığımızda kapitalizme ilişkin e, çok az e, temel koşul saptıyor. Hı hı. Bunların birisi belki e, üretim araçlarından, e, üretim araçları mülkiyetine sahip olmamak ya da toplumun bir kesiminin bu mülkiyete sahip olması, diğerlerinin olmaması. Hı hı. E, emek gücünün özgürleşmesi hı hı. ve piyasaya bir meta olarak sunulması gibi birkaç tane e, çok soyut, hı hı. E, kavramsal koşul var aslında. Bunun ötesinde Marx... ...farklı soyutlama düzeylerinde... ...farklı analizler de yapıyor. Örneğin Fransa'da... ...sınıf savaşımları, Louis Bonaparte'ın... ...18 Brumery gibi daha somut... ...tarihsel koşulları incelediği kitaplarda... ...sınıfın kendi içindeki ayrışmaları tabii, da... ...daha tabii, somut tabii, olarak tabii, anlatıyor değil mi? Burada tabii. sanırım gözden kaçan... ...soyutlama düzeyindeki tabii farklar. Tabii. Şimdi mesela şey de... ...Fransa'da, Louis Bonaparte'da... ...Fransa'da sınıf mücadelelerinde... ...dükkancılar diye bir şey çok fazla. Evet. Shopkeepers İngilizcesi, neyse işte Almancasının... orijinal bilmiyorum. Ama şimdi mesela... E, kapitale baktığımızda dükkancılar diye böyle sık sık geçen bir kategoriyi göremeyiz. E, keza şeyde Burjuvazi'nin kendi içindeki ayrışmalar da çok net anlatılır. O dediğin Fransa'ya ait iki kitapta işte bilmem yok finans bölümü yok bilmem ticaret, ne ticaret sanayi şey, buluyoruz şey, Ve burada hatta şeyler de vardır. Yani hangi siyasetçinin hangi kesimi temsil Hı. ettiğine Hı. ilişkin eşleştirmeler falan da vardır. E bu tabii e, farklı bir soyutlama düzeyidir. Kapital ise farklı bir soyutlama düzeyidir. Peki hocam buradan o zaman e, biraz da sınıfa geçelim isterseniz. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir kitabın ön sözünde Ayşe Buğra yazmıştı bunu. E, i̇şçi sınıfının artık yok olduğu, işçi sınıfının bittiği e, iddiası çok sık dile getirilmeye başlanıyor. E, fakat benim anlayamadığım eğer işçi sınıfının bittiği bu kadar yaygın kabul gören bir şeyse, Burjuvazi'nin e, bitip bitmediğini niye kimse tartışmıyor? Çünkü eğer bir toplumda işçi sınıfının ortadan kalktığını söylüyorsak Burjuvazi'nin de ortadan kalktığını söylemeliyiz. Bu iddialarda Burjuvazi'ye dair hiçbir belirleme, hiçbir saptama olmuyor diyor. Bu paradoksal bir tutum değil mi Marksizm açısından? Şimdi Ayşe Buğra bunu çok yerinde söylemiş. Çok doğru söylemiş. Yani ben hiçbir itirazım yok ama Ayşe Buğra'nın bu sözü bile, sözü bile Marksın söz. çerçevesi içerisinde bir söz. Yani Ayşe Buğra kendi e, Marksist formasyonu içerisinde şunun bilincinde. Ya bunlar birbirinin zıttıdır biri olmadan öbürü olmaz mantığına bilincine hı hı. sahip ama işte toplumdaki sıradan bir insanı bunu şey yapamazsın sen yani şunu anlatmaya çalışıyorum umarım yanlış anlaşılmaz Ayşe bura elbette doğru söylüyor ama bu söylediği doğru önsel bir Marksizm anlayışını varsayıyor hı hı hı. yani e diyor ki yani işçi sınıfı öldüyse o zaman Burjuvazi'nin de ortadan kalkmış olması lazım diyor e bu şeydir yani Marksizm çerçevesinde bir şeydir iddiadır. Hı hı bir şeydir, e, reddetmedir. Hı -hı. O iddiayı reddetmedir. Ama mesela böyle bir Marksizm anlayışına sahip olmayan bir insan pekala şunu diyebilir. Orada burnunun dibinde sermayederler, bilmem neler dursa bile, ya iş sınıfı artık bitti diyebilir. Evet. Ee, hocam şuradan devam edelim. Hatta isterseniz bununla sonlandıralım. Süremiz doluyor çünkü. Hı -hı. Ee, siz de son günlerde sık sık yazıyorsunuz. Yeni sol, yeni solu Hı -hı. tasarlamak Hı -hı. üzerine. Burada dikkatimizi çeken devrimsiz, sosyalizmsiz hatta Hı -hı. E, bir sol anlayışı. Bunu Marksizm açısından da e, düşünebilir miyiz? Yani Marksizme yönelik de böyle bir operasyon, en azından böyle bir niyet var Hı -hı. mıdır ya da yakın Hı -hı. zamanda söz konusu olabilir mi? E, böyle bir şey söz konusu olsa dahi devrimsiz, sosyalizmsiz bu fikri içermeyen bir Marksizm mümkün müdür? Marksizmde bunu engelleyen, Hı -hı. önsel olarak reddeden bir öz var mıdır? Şimdi e, şöyle söyleyeyim ben bu soruya karşı. Bazı çevrelerde Markizm'den tamamen, yani daha doğrusu, Markizm'in içerdiği belirlenimlerden, determinizmden, yasallıklardan vesaire arınmış, insanların böylesi iyi olur, şöylesi çok hoş olur diye yasallıklardan, kapitalizm getirdiği belirlemelerden şundan bundan arınmış, bir tür idealist temelde ne güzel olur böyle bir şey olsa diye bir özgürlük projesi olarak koyuyorlar sosyalizm. Yani sosyalizm böyle bir Özgürlük projesi olarak tanımlıyorlar. Şunu diyebilirim ben, hani o Marx öncesi ütopiyacı sosyalistlerin başarısızlıkları vesaire vesaire e, demin de kısaca sözünü ettiğimiz başarısızlıkları bize neyi gösteriyorsa neyi anlatıyorsa bugün böyle bir sosyalizm tasavvuruna, böyle bir sosyalizm anlayışına sahip olanların temelsizlikleri e, söylediklerinin geçersizliği de aynı paralelde. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Marksizm elbette iradeciliğe, tasavvura, düşünceye belirli bir alan tanır. Ama Marksizm bunu hiçbir zaman mevcut nesnelliklerin, mevcut yasal zorunlulukların reddiyle şey yapmaz. Örneğin çok basit bir şey. Şimdi siz 1917'de diyelim devrim yaptınız. Devrim yaptınız ve sizin çok çok çok gelişkin, herkesin aman ne güzel dediği bir sosyalizm projeniz var. Gerçekten saf, temiz vesaire vesaire. E peki maddi gerçeklik size bir dönem ne politikaları uygulamanız, uygulamanızı dayatıyorsa ne yapacaksınız? Şimdi ne politikaları e, ne bileyim o zamanki partinin içerisinde bazı adamlar ya böylesi daha iyi olur dediği için mi ortaya çıktı? Çünkü o ülkedeki bir takım yasallıklar yani kapitalizmin gelişkinlik düzeyinin dayattığı bir takım yasallıklar bir dönem NEP'in uygulanmasını gerektirmiştir. Yani yasallıklar derken bunu kastediyorum. Örneğin biz Bolşevikleri çok iradeci olmakla da biz derken yani, genel olarak konuşuyorum eleştirebiliriz. Buna karşılık aynı Bolşevikleri, aynı Bolşeviklere ya ekonominin yasalarına çok fazla rağm oldunuz, tabi oldunuz. Böyle NEP diye bir şeyi çok yani, meta, ha, meta üretimine prim veren. İşte kulakların serpilmesinin, e, filizlenmesinin yaratan şeyler diye de eleştirebiliriz. İşte bu iradecilikle nesnelliğin örtüştüğü bir şey bize ortaya koyuyor. Yani şu. Nasıl? Nasıl? Bolşevizmin bazı alanlarda gösterdiği iradecilik Marx'ın ötesine geçmekse reddetmek değil, ötesine Hı. geçmekse bu ötesine geçme girişimleri, hamleleri içerisinde nepe şey yapmak Meta üretimi şunu bunu yapmak da bu kez Mars'a dönmez zorundur yani Mars'ta böyle bir ona şey derler yerleşik içerin bildiğin hı hı. Yani içeriye yerleştirilmiş bir takım sınırlar güvenceler vesaire var Dolayısıyla devrim ve sosyalizm fikrini markisinden çıkarmanın zaten önsel olarak kategorik bir takım e, imkansızlıkları vardır markin içinde Evet Peki hocam teşekkür ediyorum. Tamam hocam, ee, sağ olun. ağzınıza sağlık. Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, Marksizm notlarında tekrar görüşmek üzere hoşça kalın. Marksizm notları programını dinlediniz. <Gülüyor>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 Sevgili dinleyiciler, Marksizm notlarına hoş geldiniz. Ben Can Soyer. Bugün Metin Çuloğlu ile birlikte Marksist düşüncedeki coğrafi kaymaları tartışacağız. E, elbette Marksist düşüncede doğuya doğru bir kayma aslında esas konumuz. Ama isterseniz biraz geriye sarıp Batı düşüncesinin bir referans haline gelişini tartışalım. Şimdi süreci çok daha gerilere gitmeden. 1789 Fransız İhtilali, daha sonra 1848 Devrimleri, 1850'ye kadar olan tarihsel kesit açısından aldığımızda bu tarihsel kesit sonucunda ortaya çıkan sonuçlar, iktidar değişiklikleri, e, yıkılan otokratik rejimler, Avrupa'nın dışında çok uzak coğrafyaları olmasa bile Avrupa'nın yakın coğrafyasını, yani merkezi Avrupa'nın ana Avrupa'nın yakınındaki coğrafyaları üzerinde son derece etkili olmuştur. E, örneğin bu etkileri örnekleyecek olursak Rusya'yı ve Çarlık Rusya'sını kastediyorum tabi. Ondan daha farklı bir düzeyde olmakla birlikte Osmanlı'yı verebiliriz. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Batı'daki bu oluşum, Batı'daki bu süreçler, Batı'daki bu süreçler sonucunda ortaya çıkan kurumsallaşmalar, şekillenmeler, e, siyasi rejimler, bir takım belgeler, ilkeler vesaire, e, Avrupa'nın yakın coğrafyasındaki ülkelere kendi geleceklerinin de bu olduğu, kendilerinin de bu süreçlerden geçerek bir yere ulaşabilecekleri konusunda bir fikir vermiştir. E, bu fikir, yani bu klasik anlamda bir Avrupa merkezcilik olmuyor. Bu da e, aydın kesimlerin, değişik coğrafyalardaki aydın kesimlerin Avrupa'daki bu süreçlere bakarak kendi toplumsal yapılarının, kendi toplumlarının, kendi ülkelerinin de benzer süreçlerden, şu ya da bu ölçüde benzer süreçlerden geçerek benzer bir aşamaya, merhaleye geleceğini düşünüyorlar. Şimdi, dolayısıyla şunu söyleyebiliriz. Burjuva devrimleriyle, Burjuva devrimlerinin son dönemindeki sınıfsal ayrışmalarla ve bu sınıfsal ayrışmalar, konfrontasyonlar sonucunda ortaya çıkan e, dengeyle birlikte, Avrupa, tekrar ediyorum, çok çok uzak coğrafyaların olmasa bile e, yakın coğrafyaların bir emsali, yani bizim yolumuzda buradan geçecek. Biz de bu yolu izleyeceğiz anlamında bir fikir yaratmıştır. E, Avrupa'nın Dünyanın diyemesek bile dünyanın diyemesek bile e, Türkiye, o zamanki Osmanlı İmparatorluğu, Çarlık Rusyası, İran'ı da buna katabiliriz. Mısır'ı katabiliriz. Yani Kavalalı'yla vesaire. Bir tür Burjuva devrimciliği dediğimiz Burjuva devrimleri, Burjuva üst oluşları ve bunun sonucunda oluşan yeni yapılanmalar fikrini kendi yakın coğrafyasına yaydığını söyleyebiliriz. Bana göre daha sonra örneğin Çin'de, başka daha uzak coğrafyalardaki devrimci hareketler ya da halk hareketleri dolaylı yoldan, emperyal, Hindistan'da mesela, emperyalizmin bu ülkelerdeki doğrudan varlığı dolayısıyla bir tepki olarak orada halkçı hareketler. Yani iki kategori ayırmaya çalışıyorum ben burada. Bir, Avrupa merkezli düşüncenin, Avrupa merkezli süreçlerin hemen doğrudan, yani emperyalizmin dolayımı olmaksızın, Yakın coğrafyaya hı hı. yansıması diye bir olaydan söz ediyoruz. Hı hı. Bunu izleyen dönemde ise bu kez emperyalizm olgusu nedeniyle ortaya çıkan karşı tepkilerle gene benzer bir sürecin kafalarda canlandığını görüyoruz. Hı hı. Örneğin içinde Hindistan'da vesaire. Peki hocam, Marksizmin içine doğduğunu söylediğimiz Batı düşüncesinin temel özellikleri nelerdir? Ee, örneğin ilerleme fikri, hı hı. E, bilimsellik, akılcılık gibi kavramlar. Çünkü bunlar biliyorsunuz daha sonra... Ee, bu batı düşüncesi ve Marksizm doğuya doğruya yayıldıkça da tartışma konusu olan ilkeler aslında. Evet, Şimdi burada Burjuva devrimlerle aydınlanma arasında bana göre hayli belirgin net bir ilişki kurabiliriz. Şimdi aydınlanma düşüncesi yani Burjuva devrimleriyle birlikte canlanan kendini kabul ettiren aydınlanma düşüncesi daha önceki skolastik düşünceye göre elbette çok ileri bir adımı temsil etmektedir. Ancak bu aydınlanmanın kendisinin de bir şeyi vardır, iç freni vardır. Hı hı. Bu iç fren de şudur, devrimler oldu, büyük köklü dönüşümler oldu, bir sürü süreç yaşandı. Bu süreçlerin sonucunda artık bir dengeye gelinmiştir. Bu dengenin ötesinde yeni bir açılım, yeni bir hamle mümkün değildir. Bu denge noktasına gelindikten sonra yapılacak iş ufak tefek pürüzleri halletmek, ufak tefek rötuşlar yapmak ve ...görece daha iyiye doğru düzeltmeler yapmaktır. Hı hı. Yani aydınlanma düşüncesi... ...özellikle Burjuvazi tarafından... ...ya da Burjuva düşünürler tarafından... ...geleneksel ilerici... ...aydınlar tarafından... ...benimsendikten sonra... ...aydınlanma bir dengeye oturtulmuştur. Zaten e, daha sonraki... E, ...bir takım pozitivist vesaire yaklaşımlar da... ...aydınlanmanın bu anlamda... ...benim kullandığım bir deyim ile... ...bir noktasından düğümlenmesidir. Hı hı. Evet... köklü dönüşümler oldu işte büyük değişiklikler yaşandı, toplumlar altüst oldu, yepyeni rejimler, yepyeni siyasal ortamlar, toplumsal ortamlar doğdu. Ama bu artık yeni bir hamleyle ileriye daha da ileriye götürülebilecek bir durum değildir. Kendi içinde dengelerine oturması gereken, hı hı. rötuşlanması gereken, yani aksak yanların rötuşlanması gereken aşağı yukarı nihai diyebileceğimiz bir noktadır. Hı hı. Bu aydınlanma düşüncesinin Avrupa'daki kilitlenmesi oluyor kilitlenmesi oluyor. Söz gelimi bunu daha öncüllerine bakacak olursak örneğin Ruson'un toplum sözleşmesine baktığımızda buna benzer başka şeylere baktığımızda işte, temsili demokrasi denir. Birisi doğrudan demokrasiler öbürü temsili demokrasiler ama neticede her ikisi de demokrasinin verili andaki temsili niteliğini kabul eder ve bunun ötesine geçilemeyeceğini söyler. Yani bir noktada dinginleşir artık aydınlanma düşüncesi. Bana göre aydınlanma düşüncesindeki ...bu dinginleşme... ...yani artık buraya kadar geldik... ...bu merhaleye kadar geldik... ...bundan sonra buna benzer çapta... ...buna benzer sarsıcılıkta... ...başka bir ileriye doğru hamle... ...olamaz fikri... ...dolaylı yollardan... ...yani Burjuva ideologlarının, aydınlarının... E, ...bilim insanlarının... ...yazarlarının falan ötesinde... ...bana göre dolaylı yoldan... ...yavaş yavaş o dönemin... ...Markistlerine de yavaş yavaş... ...sirayet etmeye başlamıştır. Yani şunu kastediyorum... Eğer sosyalizm gelecekse bile, sosyalizm olacaksa bile bu burjuva devrimler gibi çok köklü alt oluşlarla gelmeyecek. Burjuvazi'nin geldiği nihai noktada bizim bir takım iyileştirmelerle, parçalı reformlarla vesaire toplumu sosyalizme götürmemiz. Yani düzgün bir süreç, böyle sarsıcı olmayan, yıkıcı olmayan bir süreçle sosyalizme geçilebilir gibi bir fikir. Yavaş yavaş sirayet etmeye başlamıştır. Yani şunu söylemiyorum yanlış anlaşılmasın, bütün Batı Marksizmi bu düşünceye indirgenmiştir, bu düşünceye fit olmuştur, abone olmuştur anlamında söylemiyorum. Ama örneğin bugün bildiğimiz anlamıyla, Sosyal Demokrasinin kökenlerine baktığımızda işte Bernstein'de, hı hı. daha başkalarında bu fikirleri yavaş yavaş görmeye başlıyoruz. Ve bu noktadan itibaren de, bu noktadan itibaren de Avrupa'daki Sosyal Demokrat hareket yani. Marksist temellerde örgütlenmiş işçi sınıfı hareketi ve siyasi hareket e, yavaş yavaş bir dengeye oturmaya başlıyor ve bu andan itibaren bir kösülme var eski bir deyimle, bir e, yavaşlama var. Ondan sonra hızlılık, coşku, öfke doğuya doğru kaymaya başlıyor. Hocam bu tabloya baktığımız zaman şöyle bir soyutlama yapabiliyoruz aslında. Burjuva devrimlerinin batıdaki geri çekilişi ya da hızının yavaşlaması aynı şekilde batı düşüncesinde de bir yavaşlamaya, evet. geri çekilmeye yol açıyor. Kendi devrimini yapan Burjuvazi köşesine çekilmemiştir. Siyasi olarak aktif olmuştur. İki şekilde aktif olmuştur. Birincisi, farklı kanallardaki sermaye birikim süreçleriyle, sermaye birikim modelleriyle toplumun başka türlü, başka saflarda olacak, eşi sınıfı saflarında olacak kesimlerini peşine takmayı becerebilmiştir. Hı hı. Yani işte şöyle bir birikim modeli, şöyle bir yeni bir sürece geçiyoruz. Bunlar hep sermaye birikim süreçlerinin içinden geçtiği evreler. Burcu Vazi sermaye birikim süreçlerinin içinden geçtiği her evreyi kendi bir sınıf olarak kendi çeperine, kendisi gibi olmayan hatta işi sınıfının içerisinden unsurları, ögeleri toplamayı başarabilmiştir. Hı hı. Bu sadece satın alma, hani klasik işi sınıfı aristokrasinin satın alınmasının ötesinde bir meseledir. Yani Burjuvazi için bu birikim modelleri saf anlamda bir sınıf olarak kendi dışındaki sınıf ve toplum kesimlerini de peşine takabilme olanağı sağlamıştır. Artı bir ikinci önemli faktör de şu. Burjuvazi'nin kendi içerisindeki bölmeleri işte finans Burjuvazi'si işte başka sanayi Burjuvazi'si vesaire vesaire. Burjuvazi'nin kendi iç çekişmeleri iç rekabeti bu rekabeti içinde yer alan unsurlardan bir bölümüne ama demagojiyle ama bilmem neyle ...kendi öznel perspektiflerini, çıkarlarını, kendi öz, özel, öznel taleplerini... ...bütün halkın talepleri ya da halkın önemli bir kesimin talepleri gibi sunma olanağı sağlamıştır. Yani bu iki unsur, bu iki unsur özellikle... ...buna şeyi de katabiliriz bir üçüncü unsur olarak. Yani pek üzerinde durulmaz ama bir de milliyetçilik ciddi bir ideoloji olarak, ideolojik faktör olarak devreye girmiştir. Yani benim ülkem, benim ülkemin işte refahı, benim ülkemin kalkınması benim ülkemin kalkınması için yapacağım fedakarlıklar vesaire gibi milliyetçi motifler de değil. Şimdi bu düşüncenin kaydığı ülkelerde Burjuvazi demin dediğim iki faktörü sağlayabilecek güçte değil. Gelişkinlikte değil. Hı hı. Yani ben şöyle bir yeni birikim modeliyle, şimdi benim popülist bir takım unsurlar katarım buna. Halkın önemli bölümünü peşinden sürüklerim. İşte efendim, e, ne bileyim e, kendi içindeki Burjuvazi olarak benim kendi içimdeki rekabette yer alan unsurlar Halkın şu kesiminin sürükler vesaire gibi olanaklara sahip olmadığından kaydıktan sonra daha yeni bir coşkuyla benimsenen devrimci düşünce devrimci düşünce şeyi alabilmiştir. Ee, Burjuvazinin elinden geniş kitleleri, kesimleri, iş Aha. sınıfını alabilmiştir. Bunun örneği Çarlık Rusya'sıdır. Evet. Peki hocam bu dönüşüme bir tarih versek, bir dönem versek? Yani çok kesin bir tarih vereceğim de tabi böyle işlerde bu kadar kesin bir tarih verilmez. Örneğin şeyi söyleyebilirim ben. 19. yüzyılın son 10 yılını söyleyebilirim. E, şundan dolayı söyleyebilirim. 1895 yılında Engels, Fransa'da sınıf mücadelelerini yazdığı ön sözde o zamanlar Avrupa'da yeni kazanılmış bir hak olan. Genel oy hakkının potansiyeline değinir. Genel aman bunu şey yapmayalım. Hatta eski 1848'lere özgü barikat savaşlarıyla karşılaştırır. Barikat savaşlarına göre çok daha büyük olanaklar sağlıyor der. E, bu genel oy hakkının, seçimlerin, parlamentoda konuşma imkanlarının. Şimdi bu Engels'in yaptığı tespit elbette doğrudur, gerçekçidir ama bir nokta görülememiştir. Bu genel oy hakkı meselesi, parlamenter temsili demokrasi meselesi, demin dediğim boyutlarda iki faktör saymıştım ya, Burjuvazi'ye ve Burjuvazi'nin bazı kesimlerine bu yolla genel oy hakkı ve temsili demokrasi yoluyla e, geniş kesimleri peşinden sürükleyebilme, en azından kendi yörüngesinde tutabilme imkanları sağlamıştır. Peki hocam Rusya ile devam edelim isterseniz. Çünkü böyle bir tartışmanın en belirgin e, konuşulacağı mekan Rusya. Rusya'da Marksizm'in de bir düşünce akımı olarak kendisini hissettirmeye başladığı dönemlerde eş zamanlı bir başka tartışma yürüyor. Slavcılık ve Hı -hı. Batıcılık tartışması. Hı -hı. Ve başta Planov olmak üzere Marksist düşünceyi temsil edenler kendilerini aslında Batıcı Hı -hı. kampta Hı -hı. E, ifade ediyorlar. Bu örtüşme neye işaretler? Yani Marksizmin e, batıcı bir düşünce akımı olarak kendisini var etmesi, Slavcılığın dışında konumlandırması neyi işaret ediyordur? Bana göre özellikle Planov kanalından, en başta Planov kanalından, oradaki Marksist aydınların batılığa yaptıkları vurgu, batıya yaptıkları vurgu, doğrudan doğruya bir devrim fikriyle irtibatlandırılmaktan ziyade Marksist doktrinin özünü, inceliklerini, kendine özgürlüğünü, belirginliği ayrık kılma, ayrıştırma, başka şey şeyleri ona bulaştırmama çabasının bir üründür. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Rusya özgü bir sosyalizm olamaz. Sosyalizm tektir. Bu sistem herhangi bir yerellikle, herhangi bir yerel faktörle, herhangi bir yerel özgürlükle düşünce sistematiği olarak diyorum. Düşünsel anlamda bulandırılmamalıdır. Melezleştirilmemelidir anlamda bir hassasiyet söz konusudur. Rus Marksizmi Plehanovla birlikte bu anlamda ne kadar Ortodoks Marksist olarak kaldıysa, ne kadar Ortodokside direndiyse, ne kadar Batılı bir düşünce olarak Marksizmin bu saflığında ya da bu dokunulmazlığında titiz olduysa bir siyasi hareket olarak da o kadar yani Slav demeyeyim ama Rusya'nın özgürlüklerine ve özgür devrimci geleneğine yatırım yapmıştır. Yatırım yapmıştır lafı biraz tuhaf oluyor ama oradan esinlenmiştir. Marksist doktrinin arılığının korunmasında çok titiz olan, hiç kendi topraklarına bakmayan, kendi topraklarındaki herhangi bir ögeyle bunu kaynaştırmaya geltenmeyen Rus Marksizmi devrimci siyaset söz konusu olduğunda daha fazla şey geleneğine yaslanmıştır. Herzen geleneğine, Tkaçev geleneğine vesaire vesaire. Hocam o zaman bu bizi zaten Lenin'e getiren nokta. Lenin'e getiren nokta. Lenin'de olur. bildiğiniz gibi Marksizm'in e, aydınlanma düşüncesinin evrensel karakterlerini Hı. sahiplenmek anlamında batılı bir düşünce sistemi olduğundan hiçbir zaman e, evet, şüphe etmedi. Evet. Bunu her zaman savundu. Fakat aynı zamanda Rus e, düşünce dünyasının ve Hı. Rus siyasal hareketlerinin önemli takipçilerinden, daha doğrusu o geleneklerden faydalanmak için e, ısrarlı takipçilerinden Hı. oldu. Lenin'in sentez çabası sonuçları ve hedefi itibariyle başarılı olmuş mudur sizce? 1917 Nisan'dan Ekim'ine kadar olan sürece baktığımızda ben örneğin Lenin'in, Lenin olarak kendi tarihsel birikiminden tam bir kopma olmasa bile bir ayrılma yaşadığını düşünüyorum. Çünkü 1917 Nisan'ına kadar... Lenin'in kafasındaki devrim şamasının daha başka olduğunu söylüyor. Zannediyorum. 1917 Nisan'dan sonra hani o Nisan tezleri diye bildiğimiz olaydan sonra bana kalırsa Lenin Rusya'daki iktidar olanağını görmüştür. Rusya'daki iktidar olanağını gördüğü andan itibaren Rusya'nın kendi devrimci geleneklerine daha fazla önem vermeye başlamıştır. 1917'den sonra iç savaşta olsun, NEP döneminde olsun, kolektivizasyon, sanayileşme vesaire dönemlerinde olsun ve hele hele İkinci Dünya Savaşı e, yıllarında olsun bana göre Rusya devrimi çok çok daha fazla eskisine göre kendi öz kaynaklarını kendi öz mitlerine kendi öz devrimci geleneklerine vesaire dönme ihtiyacını hissetmiştir. Bu bir ideolojik sentez falan değildir. Bu pragmatik bir olaydır. Şimdi mesela ne bileyim 2. Dünya Savaşı yıllarında e, Çarlık Generali Kutuzov ihya edilmiştir. Niye ihya edilmiştir? E çünkü 1812'de o da istilacıları yendi. Kutuzov Fransızları yendi. Örneğin şey bir tesadüf müdür? E, Eisenstein'ın Alexander Nevski. Olayı. Şimdi hemen burada parantez içinde şeyi de söyleyeyim bana göre Türkiye'deki ilerici hareketlerin tarihine baktığınızda bir önemli kırılma daha görüyoruz. Kırılma demeyeyim de daha doğrusu artım görüyoruz. Şimdi 1905'e kadar Türkiye'deki bütün burjuva devrimcisi düşünce, bütün burjuva devrimcisi hareketlerin tek referansı var. 1789. Çok az olmak üzere, bundan çok daha az olmak üzere 1848 var. Yani 1905'e kadar Türkiye'deki ilerici Osmanlı düşüncesi, burjuva devrimci düşünce 1789 referansıyla gelir. Ancak 1905'ten sonra bu kez o 1789 devrimciliğine bir de 19 5 boyutu halkçılık, narodinizm vesaire hı hı. eklenmiş oluyor. Yani dolayısıyla şöyle bir şey söyleyebiliriz. Batıdaki Burjuva Devrim Türkiye'ye 1848'e ulaşmadan 1789'la düşünsel hayatta Türkiye'ye girerken aynı düşünce hı hı. Yani Rusya'daki Burjuva Devrim uğrandan geçiyor. Bir de oradan narodnik boyutlar alarak, halkçı boyutlar alarak şeye doğru Türkiye'ye doğru, Türkiye işte. doğru geliyor ve 1789'un üstüne bir de 1905 eklenmiş oluyor. Özellikle Sovyet devriminin arkasından. Bu sefer biraz da Marksizmin evrensel karakter karakterini belki de zora sokacak ölçüde doğucu. Marksizmin evrensel karakterini yıpratacak anlamda doğuculuk içeren bir takım hı hı düşünceler, hı hı sosyalist alternatiflerle çıktı. Hintli Roy, hı hı Sultan Galiyev gibi. Burada Marksizmin bu tür bir doğuculukla bütünüyle örtüşmesi mümkün müdür? Ya da Marksizm bunları tamamen içerebilir mi? Şimdi ben şunu söyleyeyim. Hiç zorlamaya şuna buna gerek yoktur. Marksizmin her türlü ezilenin derdine deva olma. Her türlü ezilenin hareketini kapsama, soğurma. Her türlü özgül mağduriyeti yani halk bu çocukların mağdur, uğradığı mağduriyetleri, bunların hepsini kendi sistemi içerisinde soğurma, kendi sistemi içerisinde bunları kucaklama gibi bir şeyi yoktur. Böyle bir gevşekliği yoktur. Marksist öğreti çok nettir, i̇şte sınıf hareketidir, şudur budur. Ama Bundan hareketle şunu kastetmiyorum. Bunlar ne olursa olsun biz Marksizmimizi yapalım. Sadece iç bakalım anlamda söylemiyorum bunu. Şunu söylüyorum çok net olarak. Marksizmin, Marksist doktrinin, Marksist öğretinin arılığını, saflığını, kendi iç bütünlüğünü bir yandan korumakla öbür yandan bu arılığa hiç halel getirmeden, bunu hiç gölgelemeden içinde bulunan koşullarda, ülkede, coğrafyada hangi özgül dinamikler, hangi özgül sorunlar, hangi yerel meseleler varsa onları siyaset potasında eritmek çok büyük bir ustalık işidir. Zaten bu ustalık herkesle olmadığından o senin de örneklediğin kesimlerde şu olmuştur. Biz bunu diyoruz, Marx'in bu olmak zorundadır. Hı hı. Yani. yani Roy ve Galiyev'de böyle bir ustalık ee, göremediğimiz e, mi? Tabii, tabii tabii. Böyle bir ustalık yoktu. Hatta ben daha ileri de gideyim. Bana göre mesela Mao bir devrimcidir. Yani hiç ben bundan en, en ufak tereddüt duymuyorum ama bana... Devrimci olduğu kadar Marksist midir diye sorarsanız hayırdır. Yani ben bunu hep söylerim zaten. Her Marksist devrimcidir ama her devrimci mutlaka Marksist değildir. Hı hı. E, dolayısıyla bu doğuluk yani Marksizmi bana göre şu mümkün değildir. Bir bilmem nerede yaşayan bir balığı tutup başka bir suya atsan orada yaşamaz o. Yani Marksizmi de tutup düşünce sistemi olarak, doktrin olarak söylüyorum. E, kendi içinde yeşerdiği, filizlendiği vesaire olgunlaştığı, nihai halini aldığı ortamdan yani sınıfsallık ortamından alıp başka bir ortama şey yaptığında orada marksizm yaşayamaz. Evet. öğrettiği olarak. Peki hocam biraz daha o zaman genelleştirelim. Hatta günümüze de yakınlaşmış olalım. Oriyantalizm tartışmaları kuşkusuz bundan ibaret değil ama Marksizm'de dokunan tarafları oldu bu tartışmanın. Buna nasıl bir cevap verebiliriz? Yani Marksizm gerçekten Avrupa merkezci bir düşünce midir? Ya da oryantalist bir düşünce midir? Valla ben doğrusunu isterseniz niye böyle dendiğini, yani Marksizm'in nasıl, neden Avrupa merkezci sayıldığını, doğrusu çok anlayabilmiş değilim. Eğer bu şuradan hareketle ileri sürülüyorsa, ya Marx işte aydınlanma düşüncesi bir uzantısıdır. Lineer bir uzantısı olmasa bile. Efendim neyi çözümlemiştir? Avrupa'nın göbeğindeki burjuva diyelim süreçlerini çözümlemiştir. Efendim ne yapmıştır? Avrupa için bir sosyalizm vizyonu vardır. Komünizm vizyonu vardır. Bu nedenle Avrupa merkezlidir. Dinliyorsa o zaman evrensel düşünce diye bir şey tanım gereği zaten olamaz. E hangi düşünce şey olabilir ki zaten? E, belirli bir tarihsel dönemin dinamiğini hiç barındırmaz. Hiçbir belirli tarih, hiçbir döneme, tarihsel döneme atfedilemeyen, hiçbir coğrafyaya atfedilemeyen bir düşünce var mıdır? Her düşünce şöyle ya da böyle bir tarihsel döneme, bir coğrafyaya, bir, bir, bir özgür bağlama aittir. Eğer Marx öyleyse, yani Avrupa merkezciyse, başka her şey de Avrupa, neresiyse artık. Güney, Doğu, Asya merkezli olabilir, Latin Amerika merkezli olabilir, başka merkezli olabilir. Ha, dolayısıyla şudur, bana göre Marxist düşünce hem kapitalizm çözümlemesiyle, hem öngördüğü toplum düzeniyle kesinlikle evrenseldir. Yani Avrupa merkezli falan değildir. Düşünsel anlamda hiçbir şekilde Marx'ın yerelleştirilmesi mümkün değildir. Türkiye'de bu bir zamanlar çok denenmişti işte ya Marksizm yabancıyız zaten Şeyh Bedrettin de şöyle yapmıştı. İşte ne bileyim işte bizde zaten ha mesela Türkiye'de Osmanlı'da sosyalizm çok tartışıldığında aa Marksizm meğer ne kadar İslamiyetle aynı şeyleri söylüyormuş. Ya Marksizm'de ne varsa İslamiyette fazlasıyla var vesaire. Evet, evet. Yani bunlar tamamen saçma şeylerdir. Bu anlamda yerelleştirilemez Marksiz düşünce. Daha doğrusu yerel herhangi bir şeyle meclis olması düşünsel anlamda mümkün değildir. Ne Mevlana'yla ne Yunus'ta ne binine ne şunla ne de Confucius'la. Ama Marksizmin eğer siyasi pratiğe tercüme edilmesi, bir siyasi harekete tercüme edilmesi diye bir sorunsal varsa, bu sorunsal mutlaka yerleşmeyi gerektir. Bu da ancak siyasetli, bu da siyasetli olur. Peki hocam, bu sözüne ettiğimiz coğrafi kaymanın e, gerçekleştiği yerlere baktığımızda, önemli isimler de çıkıyor karşımıza. Planov, Lenin, e, Luxemburg, Buharing, bunların yanına koyabileceğimiz başka isimler. Bunlara baktığımızda şöyle bir ortak profille karşılaşıyoruz aslında. Birincisi İçinde bulundukları siyasal mücadelenin e, hep önder kadroları Hı -hı. olmuşlar. Her zaman devrim siyasetinin içinde aktif bir şekilde rol almışlar. İkinci olarak da çok genç yaşlarında Hı -hı. önemli teorik eserler vermişler. Hemen hemen hepsi 30 yaşına gelmeden evet. ciddi bir teorik eser vermiş durumda. Bu üretkenliğin nedenleri ne olabilir sizce? Yani Marksimin doğuya kayışı, Marksist düşüncenin coğrafi bir kayma yaşaması Hı -hı. ile Hı -hı. bu kadar verimli, üretken, Teorisyenler yetiştirmesi arasında nasıl bir ilişki var? Şimdi ben bunu biraz şeyle açıklayabileceğimi zannediyorum. Avrupa Gerçekçiliği diye Lukas'ın kitabı vardır. Şimdi Lukas orada önemli bir tespitte bulunur der ki Balzacların, Dickensların başka örnekler verilebilir. Onların temsil ettiği o büyük edebiyat dalgasının Avrupa'da zamanla sönümlendiğini ve bu işin özellikle Rusya ve Doğu'ya kaydını söyler yani. Edebiyatta, romanda yaratıcılık, yeni hamle, yeni aramış, hı hı. yeni tarz, yeni içerik vesaire vesaire. Şimdi bana göre e, siyasette de böyle oluyor. Siyasette de böyle oluyor. Mühim olan bugündür, nihayet ise işte hiçbir şey değildir diyen. Var olan gerçek hareket, bugün var olan gerçek hareket her şeydir. Nihayet hepsi hiçbir şey değildir diyen Bernstein var hı hı. bir tarafta. Öbür tarafta işte mesela o bir basit bir Marx yorumcusu falan değildir. Katkıcısıdır bence planı. Tarihte bireyin rolüyle vesaire. Evet. Dolayısıyla yaratıcı şeyler o tarafa doğru gidiyor. Peki hocam son sorumuzla e, Türkiye'ye geçelim isterseniz. Çünkü doğuya doğru bir kaymadan evet. bahsettiğim zaman doğuda biz de varız elbette. Evet. Önemli sonuçlar vermiş bir kaymadan bahsediyoruz ama Türkiye'de buna benzer bir gelişmişlik göremiyoruz Marx düşünce açısından. Bunun ne olabilir. Ya da Türkiye'de bu coğrafi hı hı. kayma nasıl yaşanmıştır? Size? Şöyle bir durum var. Bu da bir paradoks ya da çelişki <gülüyor> gibi bir şey oluyor. Şimdi ben Osmanlı Aydınlığı ve Cumhuriyet Aydınlığı Cumhuriyet ilk dönemlerini kastediyorum. Batı'daki devrimlerden, Batı'daki Burjuva devrimlerden çok çok fazla etkilendiğini söyleyebilirim. Yani bu ilk kere iki dörttür. Bunun içerisinde Mustafa Kemal'de vardır. Daha öncesine gidersek Namık Kemal'de vardır. Şu da vardır, bu da vardır. Yani düşünsel anlamda birebir etkileniyorlar. Birebir etkileniyorlar. Yani özellikle Osmanlı'nın 19. yüzyılın ikinci yarısında bu okullar malum mülkiye, harbiye, tıbbiye, vese açıldıktan sonra burada bir şey ortaya çıkıyor. Bir yeni bir kuşak ortaya çıkıyor. Bunlar taşradan gelen, yatılı okuyan öğrenciler ve her birinin elinde Voltaire geziyor. İşte bilmem ne geziyor. Hı hı. Yani Fransız Devrimi'nin ürünleri vesaire geçiyor. Evet. Şimdi bu anlamda birebir etkilenme var. Ancak ancak Osmanlı'da ben burada hem ikisinin birbiriyle örtüştüğünü düşünüyorum. Birbirlerini pek sevmeseler bile. Şerif Mardin'le Yalçın Küçün bir tespitinin doğru olduğunu düşünüyorum ben. O da şu. Bizim aydınımız da neden etkilenirse etkilensinler, ister 1917'den etkilensinler ister 1789'dan etkilensinler. Onların düşünce dünyası şeydir. Devleti nasıl kurtarırız? Hı hı. Çöküşü nasıl engelleriz? Ya da nasıl sanayileşiriz? Yani hani çöküş yok diyelim. Ve zaten Osmanlı aydını, yani Burjuva devrimlerinden etkilenen Osmanlı aydını bundan benim bu hasta adamı kurtaracak elime ne gibi malzeme geçer diye bakmıştır. Yani o Şerif Mardin deyimiyle toplumu hasta kendisini doktor olarak görmüştür. Cumhuriyet aydını da ben nasıl kalkındırırım meselesinden görmüştür. Şimdi bu ben nasıl devleti kurtarırım ve nasıl kalkındırırım meselesine daralınca, daralınca düşünsel üretkenlik, düşünsel verimlilik de azalır ve daralır. Bence Türkiye'de e, Marksizm'in çok derimli bir biçimde Türkiye'de temellik edilememesi, Marksizm'den hareketle, Marksizm'in ayaklarını basarak, ülkeyle ilişkin çok derin ve şey tahliller, çözümlemeler yapılamamasının başlıca nedeni pragmatik olmasıdır Türk solunun ve bir şeyi nasıl kurtaracağını çok daha fazla odaklanmış olmasıdır. Şimdi böyle bu anlamda odaklı bir düşünceden şey fazla çıkmıyor. Fazla yaratıcı, ferah bir şey çıkmıyor. Şimdi şey düşünebiliyor musunuz? yani ben bizzat yaşadığım için rahatlıkla söyleyebiliyorum. Şimdi 1965 yılında şimdi ne denir? 65-70 arası Türkiye solunun en şey olduğu dönemler. Ee, ne bileyim canlı olduğu dönemler. E, 70'lerin ikinci yarısı da öyle. Tamam. Ama 60'ların ikinci yarısına damga vuran devrim her an olabilir. Değil mi? Hı hı. Her an olabilir. Kurtuluş Savaşı her an, ikinci Kurtuluş Savaşı her an başlayabilir. İşte 9 Mart'a kadar, kadar giden bir beklenti var. Yani artık yani bugün mesela benim çocuklarım görür falan gibi laflar ediyor. O zaman hiç böyle benim çocuklarım falan diye Biz göreceğiz ki. Ya. Sen de öyle çok uzak bir gelecekte değil. Beş yıl içinde görürüz hikayesini. Evet. E şimdi böyle düşünen bir insan e, Marksizmin işte ne bileyim ince noktalarına şuna buna merak sarmadı. Yani 70'li yılların ikinci yarısında da şu var. Mahallede faşist bekleyen insan var. Okulunda faşistler bugün saldıracak mı? İşte bilmem nerede şu olacak mı bu olacak mı? Diyen gene gündelik pratik gayelerinin içerisinde boğulmuş insanlar var. Burada hiç gelişmez. Evet, peki hocam son sorunları <gülüyor> kapatalım. E, Marksizm doğuya kaydı dedik belli bir tarihsel dönemde. Doğuda kaldı mı peki? Hı -hı. Ya da Marksizm şu anda nerede? Ve nereye doğru e, gelişecek kendisini önümüzdeki kayma, muhtemel kayma nerede gerçekleşecek sizce? Valla ben şöyle düşünüyorum. Şu anda Marx'ın her yerde var aslında. Tamam eskisi kadar ne bileyim akademide, sendikalarda şurada burada eskisi kadar canlı ve güçlü ve yaygın biçimde benimsenmiş değil ama aslında her yerde var. Bana göre, bana göre bu her yerde olan Marksizmin daha ön plana çıkması, daha ön plana çıkması daha fazla marksizme referansla bulunulması Marks'ın düşüncesinde referansla bulun, bulunulması e, bir devrimci dinamiğin bir devrimci dalganın yeniden yükselmesiyle mümkün olacaktır. Bana göre, bana göre yani bu bir sırf temenni değil aynı zamanda bir düşünce. E, efendim şeyi Balkanlardan Yunanistan da dahil eee Kafkasya gene Balkanlardan Türkiye'yi, Suriyeyi, Mısırı vesaire kapsamak üzere uzanan coğrafyada, coğrafyada bir dinamik ortaya çıktığında, ki Türkiye bu coğrafyanın hemen hemen merkezinde yer alıyor. Tam göbeğinde. Oturuyor. Tam göbeğinde yer alıyor. Bana göre buralarda ki bir değerimci dinamiğin dünyanın hem dünyanın çehresini kökünden değiştirme hem de hem de bir yan motif, yan unsur olarak Marksizme olan ilginin yeniden canlanmasını sağlama e, potansiyeli başka coğrafyalara göre daha yüksektir. Hem dünyanın çehresinin değişmesi açısından, hem de e, Marksist düşüncenin yeniden böyle bir canlılık kazanması, referans çerçevesi haline gelmesi açısından ben bu coğrafyayı öne çıkarıyorum ki bu coğrafyanın içinde Türkiye vardır, Yunanistan vardır. Şimdi Türkiye ve Yunanistan'ı çok da bazı bakımlardan küçümsememek lazım. E, Yunanistan ve Türkiye'de şöyle ya da böyle bir yani daha elizi düzgün bir şey vardır. Marksizm bir kim vardır. Bütün Türkiye'ndeki bütün eksikliklere, zaaflara demin sözünü ettim, zaaflara rağmen. Evet. Peki hocam teşekkür ediyoruz ben güzel teşekkür sohbet ederim. için. Sevgili dinleyiciler, Marksizm notlarının sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın. Marksizm notları. Şu programını dinlediğiniz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 dinleyiciler, Marksizm Notlarına hoş geldiniz. Ben Can Soyer. Bugün Mecit Çoluloğlu ile birlikte gelenek yazarlarından Erman Çete'yi konuk ediyoruz. Erman hoş geldin. Hoş bulduk. Bugünkü konumuz Marx'tan Lenin'e bir köprü var mı? sorusu etrafında dönecek sohbetimiz. Eee amacımız da Marx'ın bıraktığı mirastan Lenin tarafından nasıl geliştirildiği e, ve bu geliştirmenin e, çeşitli şekillerde yorumlanması. Kimileri bunu bir tahrifat olarak, kimileri bir basit bir uyarlama olarak görüyor. Biz ise bir katkı olarak eee değerlendiriyoruz. İsterseniz şuradan başlayalım. Eee Marx'ın Lenin'e bıraktığı, Lenin işe başlarken önünde hazır bulduğu mirası temel olarak hangi özelliklerle tanımlayabiliriz? Şimdi Marx'ın çok gelişkin bir sistem, çok kapsamlı bir sistem kurduğunu biliyoruz. Bunun içerisinde ekonomi politik var, kültür var vesaire var. Uzatmayacağım. Ancak acaba şunu söylemek mümkün mü? Marx'ın düşünce sistematiğini bir bütün olarak aldığımızda Buradan buradan bir öznenin izleyeceği politikaları ortaya koyan yoğunlaşmış bir siyaset mesajı çıkabilir mi? Hı hı. Şimdi ben şu kanıdayım. Yani bu tartışılabilir tabii. Yani Marx'ın sistemi gerçekten çok geniştir. Çok kapsamlıdır. Bu kapsamının yanı sıra bir bütünlük de ortaya koyar. Ama bu bütünlüğe rağmen eğer kıtasal bir kalkışma, kıtasal bir kendiliğinden hareketle bir kıtanın devrime ulaşması problematiği bir kenara bırakacak bırakılacak olursa acaba Marx'ın bu düşünce sistematiğinden belirli bir ülkeye özgü yoğunlaşmış siyaset pratiği, yoğunlaşmış siyaset pratiği, yoğunlaşmış siyaset pratiği derken de şunu kastediyorum. Bir siyasal özne tanımı ve bu siyasal öznenin münhasıran olmasa bile asıl o dağı, içinde devindiği ülke ve onun koşulları olmak üzere bir somut iktidar perspektifi olabilir mi? Hı hı. Şimdi ben e, problematiği burada görüyorum ve açık söylemek gerekirse şunu deme yalnızlıyım. E, Marks'ı, Marks'ı, bir bütün, demin anlatmaya çalıştığım gelişkinlikte bir sistem olarak aldığımızda e, otomatikman doğrudan bir çıkarım olarak böyle bir anlatma, demin anlatmaya çalıştığım şekilde bir pratik çıkmaz ortaya. Ben Lenin'in katkısını kişisel olarak bu köprüyü kurmasında görüyorum. Sen bir şey eklemek ister misin? Ya bunun üzerinden belki birkaç şey sürdürülebilir. Ee, Özellikle yani Marx'ta olmayıp da Lenin'de olan ya da işte Marksizmin yanına bir de Leninizm takısı eklememizi gerektiren ne var acaba Lenin'de diye düşündüğümüz zaman nelerin olmadığını söyleyebiliriz zannediyorum. Örneğin bir demokrasi teorisi, örneğin ulusal sorununa dair yazılıp çizilenler Lenin tarafından. Zannetmiyorum ki özel bir teorik katkı sayılsın Marksizme. Burada daha çok herhalde işte eşitsiz gelişim, emperyalizm ve öncülük teorisi alanındaki katkıları Lenin'in Marksizme ilişkin Marksizm geliştirici, belki de Mesin Abim dediği gibi yoğun yoğun olmayan kimi noktalarını daha yoğunlaştırıcı bir e, katkı sağlamış olabilirim. Ben temel meseleyi e, Lenin'in katkısı açısından şöyle değerlendirme eğilimindeyim. değil. Yani bir tür sınıf ile sınıfın verili durumu ile sınıfın öncüleri öncüsü arasındaki açıyı veri alarak aslında bunu ee, ön plana çıkartarak siyaset yapma tarzını geliştiriyor ee, Lenin belki de. Ee, işte Marx'ın kendi döneminde de aslında hiç olmadı diyemeyeceğimiz işte sosyal demokrat, sosyal demokrasi kavramında aslında bu e, herhalde öncülük mekanizmasına işlevine dair bir e, denemeydi Marx açısından da. Ee, Lenin de e, aslında bunu bunun üzerinde yükselip hatta kendisinden önce de işte Plahanov gibi Kavuski gibi kimi Marxistlerin öncülük mekanizmaları üzerine yazdıkları şeylerin üzerine aslında bir nevi kendi teorisi oluşturduğunu iddia edebiliriz. Ama esas mesele herhalde sınıfın verili nesnel durumuyla onun tarihsel görevleri arasındaki açı hı hı. sayılabilir öncülük meselesi. Ben burada bir küçük girinti yapayım. izninizle. Marx'da sınıf bilinci söz konusu olduğunda sınıfın verili bir andaki değişik katmanları işte ne bileyim sanayi proletaryası, şunlar bunlar, onlar arasında bir bilinç eşitsizliği olabileceği öngörülür. Yani bu vardır Marx'ta. Ancak bir bütün olarak sınıf bilinci dediğimizde, Marx'ta biraz bunun kümülatif bir gelişme olacağı ima edilir. Yani işte sınıf belirli bir anda, belirli bir bilinç düzeyindeyse, sınıfın bütününü kastediyorum. E, zaman içerisinde pratik deneyimlerle bu sınıfın bilincinin, bilinçlilik durumunun, tümülatif biçimde yani üstüne koyarak, birikerek gelişeceği gibi bir ima vardır. Lenin ise bana göre gördüğü şudur, sınıfın bütününün bilincinin de kesikli, eşitsiz ve geriye dönüşlü gelişimi. Hı hı. Yani verili bir andaki sınıf bilinci artık bir şey değil, sabit sermaye değil üzerine. O sabit sermaye bile verili bir konjonktürdeki sınıf bilinci, sınıfın bilincinin ulaş, ulaştığı düzeyin, daha ileriki bir tarihtesel evrede gerisine de düşürülebilir. Sınıf onun gerisine de düşebilir. Geri düştüğü noktadan çok ileriye de daha önceki ileri mevziden daha da ileriye sıçrayabilir. Bana göre bana göre sınıf bilincinin bu eşitsiz ve sıçramalı kesikli gelişimini amortize eden ilerideyim yerindeyse bir işleve de sahiptir. Örgüt ve siyaset. Lenin'in kurama katkısı sayabileceğimiz başlıklardan bazıları yani e, eşitsiz gelişim örneğin Rusya'da kapitalizmin gelişmesini yazdığında e, yavaş yavaş bu alana doğru Lenin'in eğildiğini görüyoruz. Hemen arkasından ne yapmalı e, ve parti kuramı, öncülük kuramı geliyor. Bunlar daha sonra da Lenin'in Marksizme evrensel katkıları e, arasında göstereceğimiz kimi başlıklar. Dolayısıyla Lenin e, yola çıkarken yani henüz Planov'la birlikte çalışan genç bir Marksistken diyelim e, böyle bir gelişimin ilk uçlarını veriyor muydu acaba? Ya ben bu meselede yani Rus topraklarının aslında en azından Lenin'i le, Lenin le önceleyen kimi devrimci akımlara bakılabileceğini düşünüyorum. Buradan mesela işte belirli halkalar zincirler, zincirlerin halkaları halinde Lenin'e, le, Bolşeviklere doğru uzanan bir düşünce zinciri görülüyor aslında. Marksizm dışı kaynaklara dönersek eğer mesela Lenin'in düşüncesindeki işte Narodnikler bunlardan bir tanesi. İşte daha önceki Rusya aydınlarından ne bileyim örneğin Herzen mesela Çernişevski. sayılabilir. Çernişevski sayılabilir. İşte devrimci demokrasi de intelendirebileceğimiz Rusya topraklarında narodinizm olarak nitelendirilen kimi akımlardan bahsedebiliriz. Ki işte Linlin abisinin filan da Narodik kimi örgütlerle bağlı dolayısıyla aslında çara suikasten idam, idam edildiğini böyle bir iddiaya ilam edildiğini biliyoruz. Ama bununla birlikte Lenin'in ilk dönem eserlerinde yani Plahanov'dan da e, esinlenerek büyük ihtimalle Narodiklerle yapılan bir polemik dönemi var özellikle bu işte halkın dostları kimlerdir de filan işlediği kim mevzular bu şöyle bir şey benim gözümde şu canlanıyor yani Rus Rus aydınları ister liberal olsunlar ister devrimci demokrat olsunlar o dönem için bir şeyin bilgisine sahipler örneğin kapitalizmin gelişiminin bilgisine sahipler örneğin kapitalin birinci cildinin Rusça çevirisi yapıldığı zaman Rus Rus aydınlarının o ilkel birikim bölümünü okudukları zaman kapitalizmin bu halinden dehşete düşüp Kapitalizmi asla Rusya'ya sokmamalıyız gibi bir anlayışla hareket ettikleri bir dönem var. Temel motivasyonları şu herhalde. Biz kendi öz kaynaklarımızla sosyalist olabiliriz, sosyalizme geçebiliriz. Bunun için kapitalist olmamız ya da bir burjuva toplumuna sahip olmamız, düzenine sahip olmamız gerekmemektedir gibi bir anlayışa sahipler Rus aydınlığının önemli bir bölümü. Şimdi Lenin'in naraniklerle yaptığı polemiklere baktığımız zaman özel bir kapitalizm isteğinden ziyade kapitalizmin zaten Rusya'ya girişinin sağlandığının altını çizildiğini görüyoruz. Özellikle bu 1861'deki köleliğin kaldırılmasıyla beraber Rus topraklarında zaten kapitalizmin geliştiğini, elde veri olarak bunun olduğunu ve veri olarak da bu varsa eğer Rusya'yı ileriye taşıyacak ya da işte Rusya'yı açıklayabilecek, analiz etmemize yardımcı olabilecek teorinin marxizm olduğuna dair bir savunma ile karşılaşıyoruz diye düşünüyorum. Şimdi ben Erman'ın da dediği gibi ortada bana göre hayli mantıksal bir süreç var. Mantıksal ve insanın ha bak böyle böyle olmuş diyebileceği bir süreç var. O da şu, Lenin başlarda, başlarda yani o halkın dostları kimlerdir vesaire o dönemlerde 1898 daha sonrası kısa bir dönem çok ortodoks bir Marksist. Mesela çok ortodoks olduğu iki şekilde kanıtlanabilir. O şey çok net bir Marks özetidir. Yani okullarda falan bile okutulabilecek Marx'in üç bileşen hı hı. E, parçası vesaire oluşuyor. Şey, Özetle bu böyle bir nirengi noktası koyuyor Marx. Sonra bu nirengi noktasının ötesinde Erman'ın da dediği gibi bu Shruve falan ilişkileriyle o dönemin narodniklerine siz istediğiniz kadar hayal dünyasında gezin. O sizin aman bize gelmesin dediğiniz kapitalizm zaten geldi bile hı hı. burada var. Şey. Şimdi bu nirengi noktalarını koyduktan sonra bana göre... Lenin'in düşüncesi yola çıkacak aracı oluşturmuş oluyor. Tren deyin, araba deyin bilmem ne. Yani o taşıt ortaya çıkıyor. Ama daha sonra o taşıt yol alırken bana göre narodnik gelenek, e, halkçı gelenek, Rusya'daki halkçı gelenek bu taşıtın yer yer yakıt alacağı bir benzin istasyonu işlevini görüyor. Yani şeyde kesinlikle narodinizm yok yapının, aracın, taşıtın inşasında çok ortodoks bir Marksizm var. Ama bu nirengi noktası, bu temel oluşturulduktan sonra siyasal süreçler içerisinde özellikle daha sonra hızlanan biçimde bana göre bu taşıt yolda yakıtını yakıtını başka bir Marksist ekolden alması mümkün değil. O topraklarda eğer yakıt gerekiyorsa o yakıtı sağladığı benzin istasyonlarına benzetiyorum ben, narodik geleneği. Zaten şu herhalde en önemli kanıtlarından biri. Rusya'ya kapitalizmin girmemesi e, yöndeki tezlerin arkasındaki önemli dayanak Mir denilen yani, hı hı, topraktaki toprak, ortak evet. mülkiyet sistemi. E, Rusya'da kapitalizmin gelişimini yazdığında Lenin zaten bu toprak mülkiyet sisteminin aslında çökmeye başladığını, çözülmeye başladığını hı hı. kanıtlarıyla ortaya koyuyor. Ve bu kitap yöntemsel olarak da oldukça ortodoks bir Marksizm çözümlemesi aslında. Marksizmin temel yöntem ilkelerinden kalkan bir Rusya kapitalizmi çözümlemesi aslında. Bir, bir ek daha şu sayılabilir belki bir de yani özellikle Rus aydın geleneğinin e, Kapitalizmden medet ummaması, Burjuva toplumuna özel bir nefret duyması vesilesiyle aslında Bolşeviklerin de buna dair bir hissiyatla hareket edip e, belki benzer bu anlamda benzer bir çizgiyi izlediğini ben iddia ettiriz diye düşünüyorum. Şuradan devam edelim isterseniz. Biraz daha bu aradaki köprüyü belirginleştirmek için sorayım. Şimdi Lenin'in dediğimiz zaman aslında 3 temel başlıkta bir katkıdan bahsediyoruz. Öncülük, eşitsiz gelişim ve emperyalizm kuramı. Fakat enteresan bir paralellik var burada. Bu başlıklar aynı zamanda Lenin'in çağını da tanımlayan başlıklar. Yani Lenin'in yaşadığı tarihsel koşulları, dönemi. Biz işte siyasette de, teoride de yeni bir takım parametrelerle tanımlıyoruz. Dolayısıyla Lenin'in kendi çağını tanımlayan özelliklerle aslında Marksizme katkıda bulunmuş da sayılabilir. Aynı başlıklarda. Peki bu konuda Marks'ta hiçbir ipucu, hiçbir veri yok mu? Yani Lenin bunları tamamen kendisinin icat ettiği bir şey olarak mı? anlatıyor bize. Yoksa yine Marks'a dayanan, Marks'tan hareketle çıkardığı bir takım formülasyonlar var mı bu başlıklarda? Şimdi ben biraz kestirmeden gideyim. Öncülük dediğimizde ben Marx'ın yapıtlarından, siyasi değerlendirmelerinden, sınıfa ilişkin çözümlemelerinden mantıksal bir sonuç olarak öncülüğünü çıkarsanabileceğini düşünmüyorum. Buna karşılık eşitsiz gelişmenin ve emperyalizmin hem bir olgu hem de Kuram çerçevesine taşınacak başlıklar olarak Marx'ın kendi özgün yapıtlarından mantıksal istillallerle çıkarsama yoluyla çıkarıl çıkarılabileceğini düşünüyorum. Yani bana göre, bana göre, şöyle soyut bir model düşünelim. Çok da zeki bir adam var. Bu adama işte Marx'ın hemen hemen bütün yapıtlarını okutuyorsunuz. Buradan ne çıkar diyorsunuz? Bana göre bu zeki adam gerçekten kafası çalışıyorsa buradan eşitsiz gelişmeyi, bir eğilim olarak çıkarır. Ee, emperyalizmi, hani sermayenin yoğunlaşması, merkezileşmesi olaylarından çıkarabilir. Ama ben daha pratik bir şey olmakla birlikte öncülüğü çıkarabileceğini zannetmiyorum. Benim düşüncem bu. Ya ben öncülük meselesi bir tarafa özellikle eşitsiz gelişim meselesinde, yani 1848 devrimlerinin sonuçlarını, dair mesela ya da o devrimlere dair Marx'la Engels'in yazdıkları kimi metinlerden böyle bir nüvenin kafalarında canlandırdıklarını çıkartabiliyorum. Özellikle devrimlerin yenilgisi üzerine çıkardıkları sonuç bence bu şekilde bu şekilde yorumuna bile en azından böyle uçlar vermeye müsait kim yorumlar yapıyorlar. Ee, aynı zamanda Lenin'den önce mesela e, Kautsky'nin de kimi metinlerinde benzer e, emareler var. Örneğin eşitsiz gelişim çıkarıldığına dair. Örneğin neden işte e, devrimin merkezi Fransa'dan Almanya'ya kaydı, başka coğrafyalara kaydı gibi meselelerde e, başka Marxistlerin de Lenin'den önce olmak üzere e, yani Marx'ın metinlerinden, Engelsin metinlerinden e, kimi uçlar verdikleri söylenebilir. Peki şuna katılır mısınız? Ben şöyle araya girsem. Yani tarihi 1850 ya da 1851, yani 1848-50 devrimlerinde Burjuvazi'nin çok da ileri gitmeyip hemen restorasyona yönelmesi, bilmem ne karşısındaki tepkilerini Komünistler Birliği'ne hitap ya da ona benzer bir şeyde. İşte Burjuvazi'nin yani başka yerlerde de vardır bu. İşte eski düzeni yıkmaya yönelen Burjuvazi, birdenbire eski düzen kadar Kendisinin düşmanı olan bir sınıf gördü ve kendisini frenleme ihtiyacını duydu. Neticede zaten şey lafı da o 1850 ya da 51 tarihli, yani bundan sonra sloganımız sürekli devrim olmalıdır. Yani burada şey var, hani burcu vazı yapsın bitirsin işini, ortalığı temizlesin sonra başkaları devreye girsin değil mi? Olmayacak bu iş süreci biz sonuna kadar götüreceğiz anlamında eşitsiz gelişmenin de evet. içeren bir şey evet, var. Temel değil. problem şu herhalde zaten Burcuva, Burcuva'sı kendi devrimlerine sahip çıkamıyor. Evet, çıkamıyor. Vujua, evet. Vujua devrimlerini evet. yapamıyorsa o zaman Burcuva'sının yapamadığı işleri kim yapacak evet, diye bir evet, sorun, olabilir. Olabilir. sorun Zaten bana göre hani şimdi o ayrı bir karışma konusu ama e, Trotski'nin bütün esprisi budur. Yani daha sonra söyledikleri filan bir an hani sürekli devrim diye... 1917'den önce ya da sonra ortaya attığı, önce ortaya attığı şeyin bütün şeyi budur. ve emperyalizm başlıklarında e, kimi ipuçları olmasına rağmen öncülük hı hı. konusunda doğrusal bir şey çıkarsama yapılması mümkün değil dediniz. Peki Lenin e, bu katkısıyla hala nasıl Marx kalabiliyor? Yani Marx'tan doğrudan çıkarsanabilecek bir e, sonuç olarak değil ama kendisinin e, icat ettiği diyelim bir başlıkla ee, hala nasıl Marksist kalabiliyor? Bunu Marksist bir formasyonun içine nasıl yerleştirebiliyoruz? Ben şöyle söyleyebilirim. Size bir paket veriliyor. Şimdi siz bu paketin içine öyle bir şey koyarsınız ki o paket artık o paket olmaktan çıkar. Yani şeyi şaşar, feleği şaşar, eksenin kayar, bilmem ne olur. O ilk paket olmaktan çıkar. Ama aynı paketin içerisine başka bir şey daha koyarsınız. Başka bir şey koyarsınız. Bu kez o paketin meşruiyetine, bütünlüğüne şusuna busuna hiçbir halel gelmez hiçbir zarar gelmez. Ben dolayısıyla öncülüğü bu anlamda Marksist sistematiği, sistematiği temelden içinden bozan, çürüten bir e, girdi katkı olarak görmüyorum. Tam tersine o paketi ya da o sistemi zenginleştiren ve hatta siyasal pratiğe daha elverişli hale getiren bir katkı olarak görüyorum. Biraz toparlayalım isterseniz sonuna geliyoruz programımızın genel olarak baktığımızda Lenin'in katkısını nasıl tarif etmek gerekir? Kimileri bunun bir tahrifat olduğunu, kimileri mekanik bir uyarlama olduğunu iddia ediyor. Yani Marx bu işin teorisini yazdı. Lenin de Rusya'da uyguladı diyor. Biz bir zenginleştirme ya da katkı olduğunu ileri sürüyoruz. Valla benim söyleyeceğim çok kısa ve öz. Eğer belirli bir pratiğe ilişkin olarak bir tane, bir grup tahrifat diyorsa öbür grup da Mekanik bir motomat uyarlama diyorsa, e, bu ikisinden çıkacak sonuç, özgün bir katkı olduğunu. <gülüyor> şu şu söylenebilir. Ee, yani sanırım Yalçın Küçük'ün söyledi bir laf. Yani aslında mesela Lenin'in revizyonist diye e, suçladığı kimselerin kimseler tarafından Lenin'e le yöneltilen esas revizyonizmi o yaptı. Marksizmde bir bir suçlama oldu Yani Marks'ın kapalı olan sistemini açtığına dair bir iddia vardı öyleyse yani bu bu mesele özellikle eşitsiz gelişim emperyalizm başlıklarında doğru olduğunu düşünmüyorum ben yani eğer kapalı sistemden kasıt Marx'ın bir tarafa herhangi bir pratik sonuç doğurmayan ya da kendi içerisinde hiç ağırlık kaydırmalarına yer değiştirmelerine müsait olmayan bir sistem kastediliyorsa bu doğru değildir ama öncülük öncülük meselenisinin de doğrudan Marksizmden çıkmamasının ya da Marx'ın buna, do buna doğru uç vermemesinin başka nedenleri olduğunu düşünüyorum. Yani kapitalizmin gelişimi eşit düzeyinden bizat iyi eşitsiz gelişimin kendisine kadar e, öncülük teorisini mekanizmasının çıkartabileceğimiz kimi başlıklar e, vardır. O yüzden e, Lenin'in Marx'ın sisteminden dışarı çıktığına dair e, emarenin öncülükten bulunabileceğini düşünüyorum. Peki son olarak şununla bitirelim programı isterseniz. Aradan geçen bunca zaman ve bunca deneyimden sonra Lenin'in geçerliliği, evrenselliği bugün nasıl hala mümkün oluyor? Yani karşımızda Marx olduğunda tabii işimiz biraz daha kolay aslında. Sistem kurucu bir düşünürden bahsediyoruz. Kendi düşüncelerinin evrenselleştirilmesi, yaygınlaştırılması çok daha kolay bir insandan bahsediyoruz. Lenin ilk bakışta, daha yüzeysel bir bakışta, daha pratikçi, daha özgür bağlamlı bir düşünür ve... Eylemci olarak görünüyor. Fakat biz hala geçerli olduğunu söylüyoruz. Hı. Bu nereden kaynaklanıyor olabilir sizce? Lin'in geçerliği bana göre şundan kaynaklanıyor. Yani tükenmemiş olması, aşılmamış olması. Bugün ben e, bir çok mutasavver, çok çok bilinmeyen bir gelecekte, bir dünya devrimi ya da kıtasal devrim beklentisi içerisinde olmayıp ya da bunu bir kenarda tutup, ben kendi bulunduğum coğrafyada, kendi bulunduğum mekanda e, hangi yollarla, hangi örgüsel pratikle, hangi siyasal pratikle, hangi strateji ve taktiklerle ve dünyanın konjonktürün ne şekilde dikkate alarak bu ülkede, bu ülkede kendi sosyalist iktidarımı kurarım diye bir düşünce olduğu sürece sırf Türkiye'den bahsetmiyorum. İşte Venezuela'da da böyle olur, bilmem nerede de böyle olur. Eğer böyle bir Problematik varsa, böyle bir gündem varsa bu gündemi sahiplenenlerin e, Lenin'e bakmaması, Lenin'in pratiğe bakmaması. E, 1900 diyelim ki 1'den 2'den 1917'ye kadar olan hatta daha sonrasına da uzanan sürece hiç bakmaması gibi bir şey kesinlikle tasavvur edilemez. Ha şunu anlatmaya çalışıyorum. Hani... Daha önce yaptığımız programda bugün Marksizm niye geçerlidir demiştik. Onun belirli spesifik sonuç yanıtlarını vermiştik. Ha, bu soruya gelince de benim yanıtım böyle. Eğer bir özne kişiden bir özne ben kendi ülkemde sosyalist devrimi nasıl yapabilirim? Hangi yollardan geçebilirim? Karşıma ne tür engeller çıkabilir? Hangi sorunlarla boğuşmalıyım? Hangi avantajlara sahibim? Karşımdaki düşmanlar kim? Falan filan diye bir tahlil çözümleme e, yapacaksa böyle bir sorun varsa ortada böyle bir gündem varsa bu gündeme sahiplenicisinin Lenin'e hiç bakmaması Lenin'e hiç bakmaması diye bir şey bana göre tasavvur bile edilemez. Yani, Erman ya Daha özel bir şey söyleyebilirim ben. Kısa bir şey olacak. Yani sınıfın nesnel durumuyla tarihsel görevleri arasındaki açı boşluk ne şekilde allandırırsak fark etmez. Var olduğu müddetçe Leninizm güncel kalacaktır. Peki Erman çok teşekkür ediyoruz katkınaşın. Evet. Hocam sizin de ağzınıza sağlık. Sevgili dinleyiciler bugün de programımızın sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Marksizm Notları Programını dinlediniz. Müzik <gülüyor>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 Radyo, soldan bakanların sesi. Marksizm notları. Hazırlayan ve sunan Metin Çulhaoğlu ve Can Soyar. <gülüyor>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 Soğudur Radyo dinleyicileri Marksizm notlarına hoş geldiniz. Ben Can Soyer. Bugün Metin Çuloğlu ile birlikte bir konuğumuz var. Türkiye Komünist Partisi Merkez Komiteviyesi Alper daha Alper hoş geldin. Hoş bulduk. E, bugün konumuz Sovyet Marksizmi. Aslında pek fazla üzerinde durulmayan e, fakat incelenmesi mutlak bir zorunluluk olan konulardan biri. E, isterseniz hemen şuradan başlayalım tartışmamıza. Sovyet Marksizminin tanımını nasıl yapabiliriz her şeyden önce? Daha doğrusu neye Sovyet Marksizmi diyebiliriz? Örneğin Leninizmle özdeş bir e, düşünce açısından bahsediyoruz. Yoksa Leninizmden farklılıklarıyla tanımlayabileceğimiz bir yapımıdır Sovyet Marksizmi? Ee, ben Sovyet Marksizmi diye tek spesifik bir tanım belki de yapılamaz düşüncesine hareketle biraz bu işin kökeni yani planı olduğu başlayan, ondan sonra işte devrimi önceleyen süreç, devrim süreci kuruluş ve ondan sonra e, Sovyetlerin artık oturmuş bir ...ve uluslararası ilişkileri de yürütmeye çalışan... ...bir devlet olarak, maksime bakış olarak... ...farklı farklı etaplardan belki de söz etmek mümkün. Aha. Ama Alper şunu mümkün görüyorsa... ...ya genel olarak... Bütün bu tarihsel dönemleri kapsayan bir tanım yapılabilir diyorsa Alper dinliyor. Yok açıkçası ben de böyle bir dönemlendirmenin gerekli olduğunu düşünüyorum. Yani Sovyet Marksizmi deyince benim aklıma ilk elden gelen örneğin bolşevizmin ortaya çıkışını beraberinde getiren 19. yüzyılın son kesiminden başlatılabilecek süreç değil. Mutlaka ki bir süreklilik ilişkisi var bunlar arasında ama daha ziyade devrimden sonra Sovyetler Birliği'nin bir işçi sınıfın iktidarı almasından sonra ortaya çıkan Marksizm yorumunu Anlıyorum. Peki bu nasıl e, oluşmuştur? Yani Çin'e doğduğu tarihsel toplumsal koşullar neler olmuştur sizce? Şimdi Alper devrimle birlikte başlatma alması. Devrimden öncesine bakacak olursak yani 1800'lerden başlatacak olursak bir planofla birlikte şeyi görüyoruz. Marksizin biraz derinlikli bir biçimde ana hatlarının ortaya konulduğu bir Rus Marksizin görüyoruz. Daha sonra da özellikle Lenin yılların sonunda ve 1900'lerin başında, bunlar odniklerle vesaire giriştiği polemiklerde. Ortodoks Marksizmi, kapitalizmin gelişmesini anlatan bir e, Marksizmi e, sabitleştirdiğini görüyoruz. Bana göre buraya kadar Rus Marksizminden söz etmek mümkün değil. Ondan sonrası artık devrimle birlikte nasıl bir şekillenme oluyor. Adına Sovyet Marksizmi diyebileceğimiz. Alper devam etsin orası. Yani bir süreklilikten söz edilebilir yine de demiştim. Ben bunun hatta Rusya'da aydınlanmadan bile başlatılabilecek olduğunu düşünüyorum. Aslında biraz bizdeki aydınlanma deneyimine de benzer bir tarafı var. Daha ziyade aydınlanma ideolojisinin pratik boyutunun ön planda durduğu, siyasetle teorinin çok iç içe geçtiği, pratikle teorinin çok iç içe geçtiği bir aydın geleneği var. Ben Sovyetler Birliği kurulduktan sonra da bu ilişki sürdüğünü düşünüyorum. Yani fazlasıyla pratikle iç içe hatta zaman zaman pratiği teorileştirme eğiliminin bir hayli baskın olduğu bir Marksizm ortaya çıkıyor. Temel özelliklerinden bir tanesini bu şekilde tanımlayabiliriz. Bunun tabii farklı kollara ayrıldığını ifade etmek mümkün. Yani bir yandan Leninizm bu Gelenek içerisinde, Rus-Marksizm içerisinde bir kopuşu aynı zamanda ifade ediyor. Leninizmin kendi içerisinde bir kol buradan gidiyor. Diğer kol bununla ilişki halinde ama Sovyetler Birliği'nde iktidar alındıktan sonra da bence devam eden Leninizm'le akraba belki ilişkili ama ondan ayrı bir kol olarak yürüdüğünü Görüyoruz. Bu diğer kolu biraz daha netleştirebilir misin? 1920'li yıllarda bunu planlama tartışmalarında ya da nep tartışmalarında görüyoruz. Zaten Buharin işte hı hı. en başta gelen temsilcilerinden biri veya Troçki'den benzer şekilde söz edilebilir ama e, onlarla kısıtlı bir tablodan bahsedemiyoruz. Mesela 20 şey buraya girer mi affedersin e, Preobrejenski? Evet bence girer. Preobrejenski bir yerden dahil edilebilir. Kondratyev, hı hı. E, Bazarov, Groman bunlar dahil edilebilir. E, bu ekol mesela şöyle yaklaşıyor. Sovyetler Birliği'nde Rusya coğrafyasında planlı bir ekonomiye geçiş sürecini ve planlamanın felsefesini tanımlarken konjonktürleri izleyip bu konjonktüre göre ekonomik kararları aldığımız bir yöntem. Buna da genetik ya da kalıtsal planlama diye bir ad takıyorlar. Diğer tarafta ise başını Strumili'nin. Çektiği bir ekol var. Bu ekolisi teleolojik planlama denilen mantığı savunuyor. Onda ise planın öncelikli olduğu ve gidişatın plana göre belirlendiği bir mantaliteyi savunuyorlar. Ve her ikisinin de tabii hani pratikle çok iç içeliği var. Ama arka planında bir marksizme ilişkin bir teorik tartışmanın olduğunu da görüyoruz. Ve zannediyorum hani Sovyet Marksizmine ilişkin ortaya atılan yüklemlerin önemli bir kısmında bu gözden kaçıyor. Bütün tartışmalar çok siyasi ve pratik gündemler içerisinde. Gerçekleşiyor. Pratik içerisinde taraflaşmalar ortaya çıkıyor ve bu nedenle örneğin hep bir teorik fakirlik cılızlık Hı. atfediliyor aynı zamanda. Bu en son tanımladığın iki damarı ya da iki kolu koldan. Birincisi biraz daha olumsalcı. O daha güncelci diyebiliriz belki de. İkincisine ise erekselci diyebiliyoruz. Evet. Marksizmin özüne ilişkin tartışmalarda da yansıma buluyor mu bu nüansı ya da şey? Bir miktar bunu araştırdım ve tartışmanın sadece planlama ile ilgili olmadığını Hı -hı. keşfettim. Bu bana ilginç geldi. Mesela bunun öncesinde e, 1918'den falan hatta başlayarak felsefe alanında da bir tartışma yürüyor. İşte, mekanikçi ekol diye bir ekol. E, bu yaklaşım vurguyu yani Marksizmin sosyal Kurgusu için ana vurgusun üretici güçlerin geliştirilmesi noktasında olduğunu koyuyorlar ve teknolojist diyebileceğimiz kadar mekanik bir yorum getirmeye başlıyorlar bunu felsefeye de uyguluyorlar. Yani bu mekanik yaklaşım temel olarak üretici güçlerin gelişmesiyle birlikte sosyalist kuruluşun gerçekleştirileceğini yani temel dinamiğin burada yattığını söylüyor. Bir tarafıyla Sovyet pratiğinde çok güçlü bir damar aynı zamanda. Yani malum Sovyet kuruluş deneyiminin ana karakterlerinden bir tanesi kalkınma hızlı kalkınma tartışması. Dolayısıyla burada kendisine bir şey buluyor. Ama yani öbür taraftan da özneye öznelliğe yaptığı vurgunun zayıflığı onu ikinci plana itmesi dolayısıyla da kendi karşıtlıklarını bir hayli yaratıyor. Dolayısıyla yani bu sadece kuruluş planlama vesaire tartışması değil, aslında Marksizmin kendisine, Marksizmin sosyalizme, komünist topluma bakışına ilişkin de bir tartışmanın aynı zamanda dönemi. Bogdanov'la ilişkisi de çok ilginç. Yani Bogdanov 20'lerde mesela tekrardan yani bu ekolle kendisini ortaya çıkartıyor ve o ampirikçizmin ana felsefesini bir kez daha gündeme getiriyor. Bu sene bu yıllarda iki tane bildiğim kadarıyla roman yazıyor. Kızıl Gezegen sanıyorum. Mars'ta kurulmuş bir komünist toplum anlattığı bir e, ütopya iki romandan oluşan bir ütopya yazıyor. Bu ütopya tam anlamıyla teknolojinin ileri düzeyde geniş, e, geliştiği, dolayısıyla komünizme bu, bu veri üzerinden geçmiş bir toplumu anlatıyor kurgu. I don't know, nothing but the blues Baby, how blue can you get? You evil when I'm with you And you are jealous when we A jealous when we were far. How blue can you get me The answer right here in my heart I gave you a brand new Ford. You said I want a Cadillac. I bought you a 10 dollar dinner you a ten dollar dinner You said, thanks for the snack I like you live in my penthouse. house said it was just a shack I gave you seven children. Şimdi şöyle bir ayrım yapılabilir mi? Devrimi yapan Rusya, üretici güçlerin girişkinliği açısından Batı'nın çok çok gerisindeydi. Bunun bir an önce bu açının mümkün olduğu kadar kapatılması gibi bir mecburiyet zorunluluğu var Bu zorunluluğun ürünü olan, bu zorunluluğu gören bir üretici güçlere vurgu. Bir yerden sonra bu vurgunun üretim ilişkileri ve insan boyutuna daha fazla görece ağırlık tanıyacak biçimde gevşetilmesi ya da bir kaydırma gerekiyor muydu? Yok eğer hep böyle gitmesi gerekiyor idiyse, kökenini buradan mı buluyoruz? Özellikle 50'li 60'lı yıllarda kapitalist sisteme karşı mücadelenin birinci etmeni olarak üretim göstergelerinde Sovyetler Birliği'nin hepsini geride bırak. Yok buğday, buğday rekortesi şu kadar, çelik demir rekortesi bu kadar. Hatta ben hatırlıyorum, Khrushchev, 50'li yıllarda sizi gömeceğiz derken hani böyle savaş çıkarıp sizi gömeceğiz kastetmiyordu. Yani bütün üretim göstergelerinde sizi geride bırakacağız, Hı -hı. böyle bir gömeceğiz. Şimdi bu yarışmacılık ne diyorsun bu yarışmacılık mantığı şeyin sürdüğünü mü gösteriyor? O baştaki ihtiyaca karşılık düşen işte aman üretici güçler gelişsin vesaire olayı. Evet, ben kesinlikle böyle bir bağlantı olduğunu düşünüyorum. Hatta somut olarak da bu var. Yani 50'li yıllarda bu daha sonra reform tartışmaları olarak açılan gündemin kaynakları nedir mesela? Kantorovic mesela. Bunun bir, birkaç tane daha isim var şu anda anımsayamadım. Hı -hı. E, bu isimlerin e, bil fiil işte mesela Kantorovic bildiğim kadarıyla Kondratiev'in öğrencisi. Yani aralarında doğrudan bir ilişkide Hı -hı. söz konusu. Ve aslında 30-40'lı yıllarda da zaman zaman henüz daha Hı -hı. gençler tabii o dönemde çok etkili Hı -hı. pozisyonlarda değiller. O reform tartışmalarının temelinde olan bir takım göndermeleri yazıp çiziyorlardı. E bu Stalin önümünden sonra tabii hani daha baskın motif haline geliyor. Böyle bir süreklik olduğunu kesinlikle düşünüyorum. Şimdi bir yandan Stalin döneminde 30'lu yıllarda özellikle yani ana Sovyet planlama modelinin vesaire ortaya çıktığı, Sovyet kalkınma modelinin ortaya çıktığı dönemde her iki vurgunun birlikte yapıldığını düşünüyorum. Yani bu anlamda bu mekanik yorumun tekrar yeşermesinin zemini zaten Sovyetlerde 30'larda baskın olan pratiğin kendi içerisinde de var. Bu zeminin bir kısmı işte hızlı kalkınma ihtiyacı ile açıklanabilir. Ama öbür taraftan 30'lu yıllar aynı zamanda o Sovyet toplumunun de değişmesi anlamında belki de hani insanlık tarihinde görülmemiş ölçüde hareketli bir dönem. Bir sürü şey deniyorlar, çok fazla şey deniyorlar ve yığınsal ölçekte çok adım atılıyor insanların hayatlarının değişmesi, kültürlerinin kavrayışlarının değişmesi doğrultusunda dolayısıyla işin toplumun dönüştürülmesi kısmına yapılan vurgusu da bir hayli baskın, bir hayli önemli. 50'lere geldiğimizde ise bu sefer dediğiniz gibi şey galibe çalıyor tekrar. Yani üretim göstergelerinin artırılması, verimliliğin yükseltilmesi vesaire. Bunu da hatta olgun sosyalizm tartışmaları diye açıklamaya başlıyorlar. Artık 30'lardaki kadar işte deneme yanılmacı yöntemlere ihtiyacımız yok. Yerleşik bir sistemimiz var. Bir dünya gücü haline geldik. Ee, buradan bakmamız lazım. Buna göre olgun sosyalizmin ihtiyaçlarını karşılamamız lazım. Ee, Hrushchev döneminde kaçıncı kongre belgesinde geçiyordu hatırlamıyorum şimdi de 21 olabilir. 20'den bir sonrakinde. Ee, 1980'de komünizme geçiş gibi bir vurgu konuluyor. Bir sonraki kongrede Brejnev'in genel sekreterliğini aldığı ilk kongrede bu değiştiriliyor. Bu vurgunun kendisi bile bence bir yandan çok bir iddia gibi görünüyor. Yani 80'de sınıfsız, sömürsüz toplum kurulmuş olacak. Öbür taraftan çok mekanik bir algı. Yani hangi şeyle. Yani çünkü bunu şununla açıklıyorlar. Üretim göstergelerinde şu aşamaya gelmiş olacağız. Artık olgun sosyalizm aşaması tamamlanmış olacak. Peki belli bir aranıştan deneme yanılmalardan sonra Sovyet Marksizminde bu eğilimin baskın bir hale geldiğini söyleyebilir miyiz? Yani benim düşüncem Stalin döneminden sonra mekanist, mekanistik diyebileceğimiz Marksizm yorumunun galebe çaldığı daha fazla baskın hale geldi, ön plana çıktı doğrultusunda. Bu yani çözülüş dönemine kadar da böyle kaldı fikrindeyim. Ama e, kendi öbür taraftan daha yani, diyalektik düşünen, Marksizme e, bu anlamda daha farklı yaklaşan, Leninist yoruma daha yakın Sovyet Marksistleri hiçbir zaman ortadan kalkmıyor. Bunlar hep varlar understand I went down to the train station looked up on the wall my money was the light baby couldn't go nowhere at all cause I'm a poor man but I'm a good man understand The that i carry is so heavy you see It seems like there ain't nobody in this world Who would wanna help for me Well I'd, i would be all right baby Just give I've been a good man But I'm a poor man Understand My burdens Is so heavy Can't you see Seems like it Ain't nobody In this world That would wanna Help gözlenen bu teknolojisi eğilim sadece Sovyetlerde değil, Batı'da da Sovyet eleştirisine ciddi bir cephane sağlıyor aslında. Yani Marksizmin klasik ilerlemecilik modeli, üretici güçlerin gelişmesinden başka bir perspektif olmadığı gibi eleştiriler. Ama bunu mutlaka Marksizm içinden de eleştiri söz konusu olmuştur. Buna benzer tartışmalar var mı bize aktarabileceğiniz? Yani ben öncelikle bir konunun altını çizmek istiyorum. Bir, yani bizim Türkiye'de Sovyetler Birliği'ne ilişkin okuduğumuz kaynaklar vesaire genellikle Batı Sovyetolojisinin tarafından üretilmiş kaynaklar ve bunların temel problemleri var. Yani değerli çalışmalar Var elbette. Doğru saptamalar da olduğunu düşünüyorum. Bir kalemde çizip atılacak bir şeyden bahsetmiyoruz. Devasa bir külliyat nihayetinde ama şunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Batı Sovyetolojisi bir soğuk savaş enstrümanıydı aynı zamanda. Yani Batı'daki üniversitelerde birdenbire Sovyet çalışmaları bölümlerinin açılması soğuk savaş döneminin bir politikasıydı. Ve bu politikanın bir kısmı ideoloji alanında, ideolojiler dünyasında Sovyetler Birliği'ne ilişkin algıları yönlendirmek bir, bir sürü aşırı genelleme ürettiler bu nedenle. Mesela ilk aklıma gelenlerden bir tanesi Sovyetler Birliği'nde işçi umursamazlığı tezi. Bu bir aşırı genelleme yani yüz milyonlarca insanın yaşadığı, milyonlarca işçinin olduğu bir toplumda üstelik 60 küsur yıllık planlama deneyimi içerisinde bir sürü kitle ölçekli deneme yapılmışken, çalışma ideolojisinde şuna buna dair ve bunlar milyonlar cinsinin yanıtını da almışken, stana avuculuk vesaire gibi örneklerdi. Böyle koca bir Toplamı işçiler umursamazdır. Sovyetler Birliği'nde diye genellemek bir aşırı genellemek problemi. Şimdi aynı şeyin ben Sovyet Marksizmin bütünü içinde yapıldığını düşünüyorum. Yani bu mekanik olduğu işte ilerlemeciliği tamamen üretici güçlerin gelişmesi şeklinde yorumladı. Hatta genelde Batı'da ilerleme fikrinin kendisi de zaten reddedilen aydınlanma despotizmine ait bir şey gibi gösteriliyor buradan bakıyorlar. Ama biraz ayrıntısına inildiğinde ve yani ben bilmiyorum ama Rusça bilen insanların doğrudan orijinal kaynakları okuduğunda e, bunun ötesinde belli bir derinliğe sahip. Marksizme e, ilişkin, gelişkin yorumların kimi örneklerde hatta belli alanlarda katkıların yapıldığını da biliyoruz. Bunlar büyük ölçüde Batı Sovyet aşırı genellemelerinin altında kalıyorlar. Sansürü uğru uğruyorlar. Aklıma gelen örnekler 60'lı, 70'li yılları ilişkin. Şimdi Vygotsky mesela bir tanesi. Hı. 30 30'larda yazmış birisi ama 30'larda popülerleşemiyor Gözkin'in teorisi. E, 60'larda ise Sovyet akademik camiası içerisinde tekrar e, keşfediliyor ve bir sürü çalışma yapılmaya başlanıyor. O ekolden devam eden, bizim yazılamadan kitabını çevirdiğimiz yeni bir tanesini de hazırlıyoruz. Bunu da haber vermiş olayım. İlyenkov mesela hı hı. E, benzer bir figür. Şimdi tabii ben e, elimde şey kantarı yok. hani bu... Marksizm açısından kalibrelerini ölçebilecek durumda değilim ama Vygotsky, Ilyenkov, Lektorski vesaire gibi isimlerin yazdıklarının çok da öyle... harcalem alem olmadı Evet, mı? evet. Yani ben şeyi şey ekleyeyim, yani şu an daha sonra adamlar 91'den sonra farklı şeyler söylemişlerse, yazmışlarsa bilemem tabii de. Mesela ben felsefe alanına, Marksiz felsefe alanına şey yapacak olursak mesela Mamardashvili ve Oyserman gibi iki ismin öyle hiç de harcıalem şeyler yazmadıklarını. Yani Batı'da böyle Marksist felsefe, epistemoloji vesaire konularında gerçekten ilginç ve özgün yorumlar getiren insanlar olduğunu söyleyebilirim. Yani senin dediğin gibi Batı Sovyetolojisi bazı şeyleri görmezden geliyor. Hı hı. Ne bulduysa işte böyle pozitivist ilerlemeci oraya yükleniyor. Peki şuradan devam edelim isterseniz. Şimdi Sovyet Marksizminden bahsederken ayrıcı özelliklerinden birinin Protein sürekli baskısı altında, protein <gülüyor> ihtiyaçları doğrultusunda geliştirildiğini söyledik. Hatta bazen protein teorisini yapmak noktasına kadar da gelindiğini söyledik. Şimdi teori ile pratik arasındaki bağı sorgulayacak durumda değiliz elbette. O bizim için de son derece geçerli bir koşul ama bu ölçüde bir e, pratik baskısı teorinin kendisinde de kalıcı ya da o dönem için önemli sonuçlar yaratan hasarlar yaratmış mıdır acaba? Bence yaratmıştır bunu görmezden gelemeyeceğimizi düşünüyorum. Örneğin aklıma hemen şey geliyor. Bunun en bariz örneklerinden bir tanesi o olduğu için barış içinde bir arada yaşama meselesinin teorileştirilmeye çalışılması, emperyalizm teorisine içselleştirilmeye çalışılması. Bunun ben e, 60'lı yıllarda e, Marksist emperyalizm analizlerine ciddi zararları dokunduğuna hmm. inan, inanıyorum. Yani örneğin e, Batı'da e, bu monthly review çevresinin emperyalizm yorumlarında yani bu ölçekte Sovyet Marksistlerinin bu yorumlara karşı çıkması, eleştirmesi biraz bununla alakalıdır diye düşünüyorum. Çünkü emperyalizmi çok daha bu anlamda politik süreçlerden daha uzak, daha ekonomik, daha nesnel diye tırnak içinde kullanıyorum bunu. Kavram olarak bakma eğilimini geliştiriyorlar. Hı hı. Çünkü ve sosyalizmin bir arada olabileceğini teorileştirmeye aynı zamanda çalışıyorlar işte aynı dönemde Eric Hobsbawm vesaire gibi yazarlar ise emperyalizmin siyasi boyutu ve yayılmacılığı üzerinden hareket eden teori geliştiriyor. Şimdi onun kendi içinde problemleri var mı yok mu başka bir tartışma ama bence doğru bir noktadan bakıyor bugünkü dünyadan en azından baktığımızda çok doğru vurguları var. Karşılamıstersiniz. Programımızın sonuna geliyor çünkü e, bu bahsettiğimiz toplamın yani kendi içinde çelişkileri olan zikzakları olan heterojen de olan bir toplamın bugüne bıraktığı bir mirastan bahsedebilir miyiz? Bir kalıcılığı olmuş mudur ya da bugünün Marksistleri geriye dönüp baktıklarında buradan neler alabilirler? Biz Sovyet deneyimine ya da bütün bir tarihsel sürece yeri geldiğinde çok çok daha fazla bakmak zorunda kalacağız. Şimdikine göre daha fazla bakmak zorunda kalacağız ama bana göre Bakma ağırlığımız, işte Lenin hangi dönemde Marksizmi nasıl yorumlamış, hangi dumaya katılalım demiş, hangi dumayı boykot edelim demiş. Bunlardan daha ziyade ileride biz de kuruluş sürecini yaşadığımızda, yani sosyalizmin Türkiye'de kuruluşuna ilişkin bir sürece girdiğimizde sanıyorum, bu Alper'in bahsettiği isimlere, e, yorumlamalara, uçlara, nüanslara mutlak mutlak dönmek zorunda kalacağız. Yani eğer bize rahat verirlerse, hadi işte... Şeyi mesela tartışacağız. İşte üretici güçlerin geliştirilmesi olayını biz nasıl yorumlayalım? Sovyet deneyimin ışığında diye. Öyle sanıyorum ki bundan sonraki herhangi bir sosyalizm deneyiminde, kuruluş deneyiminde, sadece Türkiye değil işte bilmem Latin Amerika'da olabilir, başka bir yerde olabilir. Eğer nefes almasına fırsat verilip bir kuruluş sürecini gerçekten yaşars yaşarsa herhangi bir ülke bana göre kaçılmaz biçimde aklı başında ise bu şeylere bakacaktır. Bu tartışmalara bakacaktır. Metin abinin söylediklerine kesinlikle katılıyorum. De dediğim gibi ben bir tek şey eklemek isterim. Sovyet Marksizm'ine kendi bakışımızı daha fazla geliştirmek zorundayız. Bunun için bu başlıkta çalışan herkesin bir kere dil öğrenmeye ihtiyacı var. Hepimizin evet. ihtiyacımız var. Orijinal kaynaklara dönmek ve o sansürü en, en azından bu dönemde kırmak, keşfetmek gerekiyor. Keşfedildiğinde ne çıkacak bundan çok da emin olduğumu söyleyemem ama şu an olduğundan çok daha fazla veri elde edeceğimizi, çok daha önemli çalışmalara ulaşacağımızı düşünüyorum pek alper teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyiciler bugün de marksizm notlarının sonuna geldik. Diğer programımızda görüşmek üzere hoşça kalın. Marksizm notları programını dinlediniz. Her Herren, wie man und und mich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 Radyoyu dinliyorsunuz. dan bakanların sesi İzmir notları Hazırlayan ve sunan Metin Çulhaoğlu ve Can Soyer Müzik <gülüyor>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 Sevgili Sol Radyo dinleyicileri, Marksizm notlarına hoş geldiniz. Ben Can Soyer. Bugün Metin Çuloğlu ile birlikte bir konuk ağırlıyoruz. Türkiye Komünist Partisi Merkez Komite üyesi Özgür Şen. Özgür hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin Özgür. Hoş bulduk Metin abi. Bugünkü programımızın başlığı Sovyet deneyimi ne anlatıyor? E, i̇sterseniz hemen Sovyet deneyimiyle Marksizm arasındaki ilişkiyi açıklığa kavuşturarak başlayalım. Bildiğiniz gibi Sovyetlerin çözülüşü ile birlikte Marksizm'in de iflas ettiği yaygınca e, dile getirildi. Hocam sizin şu cümlenizi çok net hatırlıyorum yazdığınız bir yazıda. Ekim devrimi ne kadar Marksizm'in zaferi sayılırsa Sovyetlerin çözülüşü de o kadar Marksizm'in iflasıdır. Bana göre Marksizm ile de 1917 devrimin ve daha sonraki kuruluş deneyimini böyle birebir ilişki içerisinde olan aralarında birebir irtibat kurulabilecek olgular olarak görmemek lazım. Lazım. Leninizm ve 1917 devrimi kapitale karşı devrim olmasa bile Gramsci'nin dediği gibi Marksizm'den esinlenen, Marksizm'in bir takım ilkelerini yaşama geçirmeye çalışan ama yoğun bir siyaset kurucu, siyaseti bir koçbaşı olarak yoğun biçimde kullanması açısından Marksizm'e aykırı olmasa bile Marksizm'in bir düşünce sistemi olarak daha ötesinde bir siyasal Hı. eylemdir. Dolayısıyla 1917 Marksizm'den esinlenmiştir. Marksist temelleri kaçılmazdı ama kendi başına Marksizmin zaferi olarak ilan edilmesi mümkün olmayan bir şeydir. Aynı mantıkla ben de şunun de Marksizmin iflası olmadığını söylüyorum. Marks hiçbir zaman geleceğin komünist toplumuna ilişkin bir takım böyle e, ufak tefek ipuçları dışında kuruluş dönemine ilişkin hiçbir reçete vermemiştir. Doğrudur. Hani en çok tartışılan noktalardan bir tanesi. Belki de Gramsci'nin çok iddialı ifadesiyle 1917'nin Marx'ın kapitaline karşı yapılmış bir devrim olduğu iddiasıdır. Elbette böyle değil. Ben aslında 1917'nin hani marksizmin zaferi veya iflasıyla ilişkilendirilmesini farklı düzlemlerdeki iki kavramı birbirine eşitleme çabası olarak görüyorum. Böyle bakmayalım ama 1917 marksizm açısından bence yeni bir sayfanın açılmasıdır. Biz bunu ya yani marksal olarak değerlendirdiğimizde özellikle biraz önce Metin Ağabey'nin bahsettiği gibi özellikle siyasal alanda marksizmin siyasi alanda yaptığı salınımlarına dair bence yepyeni bir sayfa açılmıştır. Bence burada esas eksiklik şudur. Biz Siyasi alanda koç başlığı yapan Sovyet deneyi 1917 e, girişiminin, 1917 zaferinin ve sonrasında olan biteni teorik alanda yeterince değerlendiremedik bence. O teorik alanda yeterince değerlendirememizin ideolojik alanda da ağır bir e, faturası oldu. 19. yüzyıldaki bütün devrimci hareketler 1838 vesaire hepsinde başat olan hepsinde başat olan 1789'dur. Çok yani doğru. 1789 hemen ardından gelen 19. yüzyılın siyasal toplumda tüm yüzyılda damgasını vurdu değil mi? Evet. 1917 ise 20. yüzyıldaki burcuva devrimler dahil bütün siyasi şeylere damgasını vurmuştur. 1789-19. yüzyıl 1917 20. yüzyıl. Evet. Marx da Fransız Savaşımlarında e, Fransız devriminin grameriyle konuşuyor herkes evet. diyor. Sanırım yeni bir gramer aslında 1917 evet. çok çok doğru çok doğru. Zaten ben bunu yeterince değerlendiremedik, bunu yeterince işleyemedik diyorum. Bizim değerlendirmemiz gereken aslında bizim biraz önce ipuçlarını verdiğimiz alan. Oranın evet. üzerine yoğunlaşmamız lazım. Yani 20. yüzyılı 1917 ışığında değerlendirmemiz lazım. Belki gireriz diyorum. 90 sonrasında, 1990 sonrası yeni bir yüzyılı da onu da sosyalizmin geride bıraktığı bir dünya olarak değerlendirmemiz lazım. Nasıl bugün 1789 olmamış gibi davranamazsak bugün de bence 1917 olmamış gibi davranamayız. Sosyalizm hiç yaşanmamış gibi davranamayız. Ya, öyle düşünemeyiz. Hı. Mutlaka yani 1917'yi referansa konuşmamız lazım. Ondan da sosyalizmin geride bıraktığı dünyayı konuşmamız lazım evet. bence. Ona geleceğiz zaten. Yani programımız evet. içinde. Şimdi. Ee, şimdi bir kavramsal temizlikle başladık isterseniz. Bir kavramla daha ilerleyelim. Real sosyalizm kavramı. Bizim Sovyet deneyimini hatta genel olarak sosyalist kuruluş deneyimlerini e, incelerken sık kullandığımız kavramlardan biri real sosyalizm. Bunun çok pejoratif anlamlarla kullanıldığı da bir ülkede yaşıyoruz aslında ama biz real sosyalizm derken tam olarak neyi kastediyoruz aslında? Biz real sosyalizmden aslında ya 1917 ile eğrisiyle doğrusuyla hayata geçen sosyalizmi anlıyoruz. Yani ne, ne bir ötesini anlıyoruz ne bir gerisini anlıyoruz. Öyle bir sadeleştirmeden yani çok büyük ulvi anlamlar yüklemenin de bir mantığı yok. Ama hani başına real ekleyince herkes ürküyor ya biraz belki evet, ona, evet, ona evet. girmek lazım. Belki senin biraz önce attığın pas öyle bir pastı. Real kavramından da niye ürküldüğünü anlamıyorum yani. O sonuçta ortaya atılmış, kurulmuş bir model var, bir deneyim var. Bu anlamda kurguladığımızda Real sosyizm kavramı hiçbir böyle korkulacak, evet, uzatılacak evet. bir kavram olmuyor. Zaten eee rahatlıkla kullanabileceğimiz düşünüyorum. Evet. Hem teorik düzlemde, değil evet. mi Metin abi, hem ideolojik düzlemde. Zaten çökmeden önce daha yani çöküş sürecine de girmeden önce bunun açıklaması fiilen var olan sosyizm diye yapılırdı. Yani hiçbir şekilde işte en hakikisi budur, en iyisi budur diye hiçbir zaman öyle süslenmezdi. Belki şöyle bir ekleme yapmak gerek. Biz Marx'ın sosyalizmin kuruluşuna dair somut reçeteler sunmadığını, bunun dönemin devrimcileri tarafından pratik siyasetin koşulları içerisinde bulunması gerektiğini söylüyoruz. Belki işte bu açı yani kuramla o pratik siyasetin karşımıza dikeceği zorluklar arasındaki açıyı yine bir real sosyalizm olarak tanımlayabiliriz. Bu anlamda sanırım real sosyalizm olmayan bir sosyalizm kuruluş sürecinden ileride de bahsedemeyeceğimizi belki söyleyebiliriz. Yani evet. geleceğin sosyalist kuruluş süreçleri de mutlaka bir tür real sosyalizm sayılacaktır Mutlaka, anlamda. mutlaka başka bir çaresi yok. Diğeri ancak ütopik düzlemde belki Avrupalı entelektüelde fantaziler evet, olabilir. O fantazileri onlar gündüz gözüyle görmeye devam etsinler ama biz real sosyalizmden konuşuyoruz. Well in my time of dying, don't Take my body home Well, well, well So I can die easy Well, well, well Well, well, well So I can die easy Jesus gonna make him Jesus gonna make up Jesus gonna make him a dying baby Meet me Meet me in the middle of the air If these wings should fill me Lord, won't you meet me With another prayer Well, well, well So I can die easy Well, well, well Well, well, well So I can die easy Jesus gonna make up Jesus gonna make up Jesus gonna make up my dying bit Lord, in my time of dying Don't want nobody to cry All I want you to do is Take me when I die Well, well, well So I can die easy Well, well, well Well, well, well So I can die easy Jesus is gonna make up 1917'den sonra işte şeye kadar 28-29'a kadar savaş komünizmi dönemi yaşandı. Daha sonra net dönemi yaşandı. Şimdi soru şu, bunlar böyle planlanmış bir süreç olarak mı görülmesi gerekir? Yoksa dış koşulların ve iç koşulların dayatması sonucunda biraz da zorunlu olarak başvurulan politikalar olarak mı bakmak lazım? Yani? Özgür ben bir soruyla katkı yapayım istersen. Tabii Herkes tabii. cevapla katkı yapar da ben soruyla <gülüyor> katkı yapayım. Bu konuyu şu bağlamda da ele alabilir miyiz? Marx'ta mesela sosyalizme geçiş tasavvurlarının genel olarak ideal Hı. görece ileri bir kapitalizmden sosyalizme geçiş olarak e, yansıtıldığını görüyoruz. Ama bizim örneğimizde Sovyet deneyiminde az gelişmiş bir kapitalizm Kapitalizmden, sosyalizme geçiş çabaları var. Bunun yarattığı bir takım sıkıntılar da Metin abinin bahsettiği evet. çerçevenin içine yerleştirilebilir mi? Ben aslında bu canın bıraktığı noktadan başlayacağım. Ben özellikle oradaki bizim kabulümüzün de biraz sorgulanması gerektiğini düşünüyorum. Yani Marx'ın o sosyalizme geçiş konusundaki kurgusu doğrudur. Kapitaldeki kurgusu konusunda. Hani sizin bahsettiğiniz ipuçlara katılıyorum ama ben özellikle komün deneyinden sonra Marx'ın da biraz ayaklarının yere bastığını düşünüyorum. Belki bir gün o komün deneyinden sonra Marx'ın ayakları nasıl yere bastığı konusunda biraz konuşabiliriz. Şimdi diğer ikinci konu hani Metin abinin o sorusuna geri dönersek ben mesela ne iç savaş sırasında savaş komünizminin planlandığını ne de savaş komünizmi sırasında nepe hazırlık yapıldığını düşünmüyorum. Böyle bir şey yok. Yani Sovyet öncülüğünün hiç hiç böyle hareket ettiğine inanmıyorum. Yani iç savaş sırasında ortaya çıkan koşullar hem içeride hem dışarıda bir süre sonra savaş komünizminin kendi koşullarını oluşturdu ve savaş komünizminin uygulanmasıyla ortaya çıkan başka koşullar o diyalektik bir şekilde gelişen başka koşullarda bana kalırsa nepe nepi zorunlu kıldı ki nepten sonraki kolektivizasyon hamlesi hani o biraz doğrultuyu düzeltme dediğimiz bizim hamlesi de bence nepin ortaya çıkarttığı zorunluluklarla ilgiliydi. Bence orada denklem hakikaten iç ve dış koşullardır. Ya böyle bir şey var orada bir denge var. Yani gidiyor geliyor gidiyor geliyor ve öncülük hep o o gidiş gelişler arasındaki bence şeyi kolluyor. Hani sosyalizme adım atan, sosyalizm kuran bir toplumun dinamiklerini kolluyor ben o tüm o geçişlerdeki, o değişik politika uygulamalarındaki geçişlerdeki o dengeleri, kollama güdüsünü görüyorum. Çok öğretici, parti, çok zengin bir şey Elbette. Parti sürekli siyasetin baskısı altında keskin virajlar almak zorunda kalıyor. Deyim yerindeyse zikzaklarla ilerliyor. Ve bu zikzakların her bir ucunda e, o uca koşulsuz bağlananları bırakarak orada evet, evet. yoluna devam evet. ediyor. İşte parti sorun da tam burada aslında Can. Sonra bence başlarına gelen sorunlardan bir tanesi de bu. Burada öncülüğe muazzam bir görev düşüyor. Yani bu... Senin kurduğun denkleme ben katılıyorum ama kurduğun denklem şunu gerektirir. Yani öncü hem zorlayacaktır hem parti içi dengeleri gözetecektir. Hem bırakması gerekeni bırakacak yanına alması gerekeni yanına alacaktır ve öyle devam edecektir. Bu bence müthiş bir siyaset becerisi, ee, mükemmel bir ideolojik donanım, muazzam bir teorik derinlik gibi bir takım özellikler gerektirir. Senin bu özelliklerden herhangi birini eksik bıraktığında yalpalamaya evet. başlarsın. Ve bir diğer nokta eğer öncülüğü kaybedersen de Garbaçov döneminde evet. rastladığımız odur. Sonuç felaket tamam. Merak Hı -hı. Sovyet deneyiminin, daha doğrusu Sovyetler tartışmasının belalı konularından birine gelelim bürokrasi sorunu. Bunu nereye oturtmak lazım? Yani Sovyet deneyiminde bürokrasi sorununu gerçek ve anlamlı bir tartışma konusu haline getirebilmek için nasıl bakmak lazım buraya? Ya ben aslında e, can sana bir fikrimi söyleyeyim. Ben bu bürokrasi tartışmasının geride bıraktığımız yani geride kalan bir tartışma olduğunu düşünüyorum. Geride bırakarak bir evet, yerleştire. geride bırakarak bir yere yerleştirebiliriz. Yani ben bu bürokrasi tartışmasına tekrar geri dönmek konusunda kusura bakmayın. Gerçekten çok isteksizim. Hı -hı. Yani ben Sovyet deneyinin doğru bir bürokrasi sorunu var. Aynı dönem de Mesela 45'ten sonra ikin dünya savaşından sonra bürokrasi sorunu ortaya çıkmayan bir kapitalist devlet de bilmiyorum. Evet. İngiltere'nin bürokrasi harcamaları evet. Sovyetlerden fazla. daha fazla. Şimdi yani ben bana evet, 45'ten yani. sonra bürokrasi sorunu ortaya çıkmayan bir kapitalist devlet söyleyebilirse birisi. <gülüyor> evet, evet. Ben o zaman hani bürokrasi sorunu tartışmaya <gülüyor> başlayabilirim. <gülüyor> doğru, yani doğru, bu doğru. dünyanın genel bir sorunu. 45'ten sonra dünya dengeleri baştan aşağı değişiyor. Doğru. Sovyet de 45'ten sonra bak. Evet. 45 ikin dünya savaşından sonra tüm dünyanın karşılaştığı bürokrasi sorunuyla karşılaşıyor. Doğru. Yani bu bürokrasi bürokrasi diye kıyamet koparıyorlar. Evet. Oysa toplumsal kesimler arası aslında bürokrasinin ağırlığının nüfusa oranla en az olduğu ülkelerden biri olarak ortaya so, evet. çıkıyor. Yani birinci so, ikincisi de şu çok gelişkin ve çok yönlü bir planlama var. Bu kadar çok üniteyi sen bilmem planlayacaksan merkezi plan var şu var bu var. Bir işlem olacak elbette. Bir bürokrasi olacak. E aynı şey değil ama mesela Batı'da da refah devletiyle birlikte. Böyle bir şey ortaya çıkıyor. Yani Orada ekonomik modelle bağlantılı. Yani neticede evet. Peki yine belalı konulardan biri. Aslında ben de e, bu konuyu hızla geride bırakmamız gerektiğini düşünüyorum ama yine sorayım. Malum Stalin-Troçki tartışması. Bu Sovyet deneyimine dair tartışmaların üzerindeki bir gölge gibi e, değerlendirilebilir bence. E, i̇şin aslı belli konularda bu iki ismin tartışmalarını dikkate almadan Sovyet deneyimini incelememiz mümkün değil elbette. Kendilerinin dahil olduğu bir dönem var. Tarihsel dönemler Ama bütün bir tarihsel sürecin salt iki kişi arasındaki e, mücadele ile anlamlandırılması zaten yöntemsi olarak da bizim tercih etmediğimiz bir yöntem. Bunu nereye oturtmalı peki? Tarihsel karakterler olarak ikisini ben bu <gülüyor> şeye oturtuyorum Sovyet deneyimini incelerken tarihsel karakterler olarak ikisini tam da senin dediğin düzlemde tarihin iki farklı öznesi olarak oturtuyorum. Ama bugünü anlamak açısından bir ekseni Stalin-Troşki tartışmasına indirgemenin teorik olarak çok büyük bir yanlış olduğunu düşünüyorum. Bugünü dünyasını biz Stalin ve o tartışmasından hareketle e, anlayamayız. E, böyle bir ideolojik ayrım da mümkün değil, böyle bir teorik ayrım da mümkün değil. Ben bu konuda gene bir şey yapayım, bir de bir eğer deyin yerindeyse de bulunmayın. Şimdi bu Stalin ve Trotski farklılığı bırakın Sovyet deneyinin değerlendirilmesine Türkiye Sosyalist Hareketi'nde ki birimlere bilmem nelere sirayet etmiş bir şeydir. İnsanlar böyle şeye çok meraklıydı bir zamanlar. Şimdi artık pek kalmadı da birini Stalin'e öbürünü Trotski'ye benzetme hikayesi Bundan sürekli korkmak lazım çünkü bunun yapan bir adam bilin ki bir kendine Lenin sayıyordur. <gülüyor> yani, yani siyasi <gülüyor> harekette herhangi bir insanı Lenin'e pardon Stalin'i diğerinde Troshki'ye benzeten bir insan görürseniz altını çizim bu adam muhtemelen kendini evet. Lenin diyor. Yani. Evet, bu tarihsel kişiliklerin karikatürlerinden evet. yani Türkiye evet. solu çok çekti bence bırak kaçınmayı can Metin abinin de diyor aslında yani o karikatürlerle daha fazla evet. uğraşmıyor. Evet Metin abi övüdüğünü bir kenara at edelim. <gülüyor> I believe I'm fixing to die, but I don't mind dying. But I hate to leave my children crying. Well, look over yonder to that burying ground. Look over yonder to that burying ground. Sure seems lonesome, Lord, when the sun goes down Feeling funny in my eyes, Lord, I believe I'm fixing to die, fixing to die Feeling funny in my eyes, Lord, I believe I'm fixing to die Well, I don't mind that, but I hate to leave my children and crying There's black smoke rising, Lord, it's rising up above my head, up above my head. There's black smoke rising, Lord, it's rising up above my head. Can't tell Jesus, making my dying bed, and I'm a walking. Kinda funny, Lord, I believe I'm fixing to die, fixing to die. Yes, I'm a walking kind of funny, Lord, I believe I'm fixing to die, fixing to die, kind of fixing to die. Fixin to die, fixin to die yıkıcı sorun neredeydi? Yani biz ideolojik mücadelenin kaybedilmesinden bahsediyoruz. Ee, öncülük işlevinde, partinin öncülük işlevinde bir duraksamadan bahsediyoruz. Kadro standartlarının düşmesinden bahsediyoruz. Uluslararası siyasette bir denge aranışı gibi unsurlardan bahsediyoruz. Ama yıkıcı sorunu tarif ederken, Sovyetler Birliği'nin kaderini çizen sorunu tarif ederken nerelere bakmak lazım? En başa ideolojiyi koymak lazım. Ben hep öyle düşündüm. Yani Sovyet deneyini ilk okumaya başladığımda da hep hissiyatım oydu. Yani okudukça da o hissiyatım güçlendi. Ben hala da öyle düşün yavaşlayan bir ideolojik mücadele görüyoruz. Yalnızca ya dışarıda değil içeride. E, Sovyetler Birliği Komünist Partisi bence biraz erken rahatladı ideolojik mücadele konusunda. Özellikle içerideki ideolojik mücadele daha şiddetli sürseydi hem partinin içine doğru hem partinin çevresindeki halka doğru, topluma doğru, halka doğru, işçi sınıfına doğru böyle olmazdı. Yani biz real sosyalizmin çözülüşünde herhalde bizi e, en çok etkileyen, en dramatik unsur değil mi? İşçi sınıfının kendi sosyalizme sahip çıkmamasıdır. Yani işçi sınıfı orada sosyalizmi yalnız bıraktı. Biz en çok onu üzüldük yani ben dışarıdan baktığımda o tabloya. En çok onu üzülmüşümdür. Yani işçi kendi iktidarına sahip çıkamıyorsa orada bizim ilk bakmamız gereken nokta ideolojik mücadelenin noksanlığıdır. Yani parti dahi sahip çıkmadı diyebiliriz belli ölçüde. Evet, evet, evet, evet, Yani o işte o halkaları içeriye doğru sıraladığımızda o ideolojik mücadelenin şiddeti azaldıkça hem parti içindeki çekirdeği canlı tutamamış, hem çevresindeki halkı canlı tutamamış, hem işçi içerisindeki örgütlüyü canlı tutamamış. Yani tüm toplum sathına yayılan bir ideolojik mücadelede ciddi bir zayıflama var. O zayıflamanın bedeli çok çok ağır. ağır oldu. Çok. Ben çok ağır. hemen burada bir ek yapayım. Örneğin 80 yıllarda Sovyetler Birliği'nde birikmiş sorunlar var. 1980'li yıllarda Sovyetler Birliği'nin karşılaştığı nesnel sorunlar ağırlık ve tehdit edicilik açısından 1917 ile 1946 arasında karşılaşılan sorunların yanına bile yaklaşan. Kesinlikle doğru. Hı hı. İşte birini çözebiliyor, önderlik şu öbürünü çözemiyor, yıkılıyor, gidiyor. Ya zaten bence sosyalist deneyin en büyüleyici <gülüyor> yanı uğrası. Bakın sosyalist deneyde e, yani ekonomik girdiler sapabilir. Siz ekonomide istediğinizi yapamayabilirsiniz. Siyasi alanda tam böyle istediğiniz alanda istediğiniz gelişimi sağlayamayabilirsiniz. Kültürel alanda geride kalabilirsiniz. Yani hep real sosizm, real sosizm diyoruz ya. O aradaki açıyı kapatacak tek şey ideolojidir Yani ideolojik mücadeleyle kapatırsınız o açıyı. 80'lerde dediği gibi Metin abin o açı so daha küçük olmasına rağmen yani 20 46 arasında çok daha küçük olmasına rağmen o açıyı yok Sovyet deneyi bugünün ve geleceğin devrimcilerine, devrimci kuşaklarına hangi mirası bırakmıştır? Ben hiç mesele olumsuz bir miras bıraktığını düşünmüyorum. Bu olumsuz miras meselesi de o ideolojik mücadeleyle ilgili. Bir dönem doğal olarak yani artık o hücumu biraz kendi sahamızda karşılamamız gerekiyordu. Bu çözülüş tartışmasına mecburen girdik, girmemiz gerekiyordu. Yani çünkü biz zaten o maça biraz geride başlamıştık ve o, o adamlar o oyunu bizim yarıya hapsettikleri için... ...biz oradan aldık ama artık yani tartışmayı ne kadar oradan çıkartabilirsek, senin bahsettiğin gibi... ...hani bu deneyin biraz önce bahsettiğimiz ideolojik mücadele gibi, o siyasal zenginliği gibi... ...teorik alana olabilecek yansımaları gibi noktalara taşıyabilirsek bence... O kadar zengin bir deneyim var ortada. Ben her şeyden önce yani sosyalizmin kurulabilir olmasını, bir şeylerin yaşanabilir olmasını ve tek başına çok çok önemsiyorum. Yani şu an, hatta daha da iddialı konuşayım. Eğer Sovyetler Birliği var olmasaydı, 1917 Ekim devrimiyle biz o zaferi kazanamasaydı komünistler olarak, ben... Maksizmenin bugün olduğu nokta çok çok daha geride olacağını kesinlikle düşünüyorum. Yani bu da bir spekülasyon olarak algılanabilir ama bizim 1917 zaferi hala bu yüzüyle taşıyabileceğimiz en büyük kazanımız. Ben küçük bir yapayım. Mesela bazı şeylere gerek kalmayacak. Yani onun miras olarak görmek gerekmiyor. Mesela yarın biz Türkiye'de sosyalizm kurma yolunda ilerlersek ve bir takım tıkanlıklarla karşılaşırsak zamanında Lenin döneminde ihtiyaç duyulan bir şeye biz ihtiyaç duymayacağız. Çünkü NEP döneminde Lenin sloganlarından biri hepimiz ticareti öğrenmeliyiz. Şimdi Türkiye'de sosyalizm kuracağı insanlar nasıl olsa ticareti biliyorlardır. Bayağı bu işin Feriştağ'ını da biliyorlardır. Onun için ticareti öğrenme gibi bir ihtiyacımız olmayacak. Onu söyleyeyim. Amerikan pragmatizmine de ihtiyacımız, i̇htiyacımız yok herhalde yok. değil mi? Evet. Tayroji. <gülüyor> Yine Lenin'i atıfla. Tayroji. Tayroji. Tayroji. Tayroji. Tayroji. Tayroji. Tayroji. Tayroji. Tayroji. Tayroji. Tayroji. Tayroji. Tayroji. Tayroji. Tayroji. Tayroji. Tayroji. Tayroji. And there's two white horses following me And there's two white horses following me I got two white horses following me Waiting on my baying ground Did you ever hear that coughing sound? did you ever hear that co-opin sound did you ever hear that co sound It means another apple boy is underground did you ever hear them church bells home have you ever heard that? church bells tone Did you ever hear them church bells tone Means not that poor boy is dead and gone When my heart stop beating my hands turn cold And my heart stopped beating and my hands turned cold My heart stopped beating and my hands turned cold Now I believe what the Bible told There's just one last favor I'll ask you Peki son olarak şu soruyla kapatalım aslında. Özgür izninle senin kullandığın bir tabiri kullanacağım. Sosyalizmin geride bıraktığı dünya. Bu dünya nasıl bir dünya? İşte biraz önceki tartışma aslında çok doğrudan bağlantılı. Sosyalizmin var olduğu dünya bu dünyadan her açıdan daha iyi bir dünyaydı. Şimdi bir kere meseleyi oradan bakalım. Biraz önce deneyimin zenginliği, hani deneyime nereden e, pozitif taraftan bakarız demiştik. E, orada iki nokta var. Bir, biraz önce bahsettiğimiz sosyalizmin olduğu bir dünya e, her açıdan bugünden daha iyi bir dünyaydı. İki, sosyalizmin geride bıraktığı dünyada sosyalizmin hiç yaşanmadığı bir dünya değil. E, benim en çok vurgulamaya çalıştığım Hı -hı. nokta bu. Zaten sosyalizmin geride bıraktığı dünya formülasyonuyla üzerine gitmeye çalıştığım nokta bu. E, ben özellikle kapitalist cenahda şunu görüyorum. Sanki sosyalizm hiç yaşanmamışçasına e, sosyalist bir ülke hiç var olmamışçasına e, solun ve Maksizm üzerine geliyorlar. Biz o, bir kere o seti çekelim. O seti çekelim çünkü dünya üzerindeki tüm bu dengeler aslında sosyalizmin geride bıraktığı dengeler. Şimdi zaten tüm dünya o sosyalizmin geride bıraktığı dengeleri değiştirerek başka bir noktaya doğru evrilmeye çalışıyor. Yani pes kapitalist sistem o, o dengelerden yola çıkarak başka bir dünya kurmaya çalışıyor. O yüzden e, oldukça detaylı ve uzun sürecek bir tartışma ama sadece şunu söyleyebilirim. Biz de o tartışmayı o dünyayı veri alarak bakmalıyız. Yani bu 89'u anlamadan yani 89'da ne olup bittiğini, sosyalizmin geride ne bıraktığını anlamadan bence bugün anlamak imkansız. Sosyalizmin geride bıraktığı dünyada sosyalizm mücadelesini nasıl formüle etmek gerekiyor? Ee, bir kere ben Özgür'ün o sosyalizmin e, siz dünya, geride bıraktığı dünya Kavramını bir, epey eskiden bir yazıda kullanmıştım. Özgür e, Şenede atıfta e, bulunarak. E, bu yorumda e, bir meşruiyet varsa e, kavramın sahibi de burada olduğuna göre. Evet şey doğru. E, kapitalizm bugün sanki dünyada hiçbir sosyalist ülke hiçbir zaman var olmamış gibi davranıyor. Ama bana göre ben sosyalist... Sosyalizmin geride bıraktığı dünya kavramından aynı zamanda da şunu anlıyorum. Kapitalizmin özellikle ideolojik ve siyasal alanda sanki yarın bir gün sosyalizm bir yerlerden ortaya çıkacakmış, mezarından çıkacakmış, hortlayacakmış gibi bir tedirginlik içerisinde ve ona göre çok tedbirli davranmaya çalışıyor. Hı hı. Burada bir ikilik var. Ya bu zaten olmuyormuş diye küçümsüyor bir yanıyla ama öbür yanıyla da her an sanki onun kabusunu yaşıyor. Bir yerlerden bir şey çıkacakmış gibi. Bunu da ideolojik ve siyasi alandaki yüklenmeleriyle e, gösteriyor, ortaya koyuyor. Şimdi e, ondan sonra sosyalizm geride bıraktığı bir dünyada e, sosyalist mücadele nasıl olur dediğimizde ben kendi fikrimi söyleyeyim çok açık. Sovyet deneyimi, Sovyet deneyiminden Sovyet çıkan dersler, nerede zaaf vardı, nerede şu vardı, nerede bu vardı. Bana göre o bundan sonraki devrimci mücadelelerin nispeten dar bir kesimini, öncü diyebileceğimiz bir kesime, bir bilinç şeyi olarak, hülasası olarak kafalarda yer alacaktır. Ama bundan sonraki devrimci mücadelelerde kitlesel bir hareketlenme olduğunda, kitlesel bir e, devinim, dinamizm olduğunda ben zamanla giderek 1917'ye daha az göndermede bulunacağını zannediyorum. Yani gönderme demeyeyim de belleklerde daha giderek zayıflayacağını düşünüyorum. Kitleler açısından söylüyorum bunu. Şimdi burada ciddi bir açı ortaya çıkıyor. Eğer bundan sonraki bir devrimci dalga döneminde bu sürece kat katılan <gülüyor> bu süreçte yer alan geniş kesimler, işçiler, emekçiler vesaire Sovyet deneyim 1917 konusunda çok az şey biliyorsa buna karşılık öncülük bu konuda çok şey biriktirmişse, çok şey biriktirmişse bilincinde. Burada bir açı olacaktır ve o siyasette öncülük ve ideolojik mücadele konusunda yepyeni bir paradigmayı önümüze koyacaktır diye düşünüyorum. Son ufak bir metin abi ben bir ek yapayım. O da e, yine şeyle ilgili, sosyalizm geride bırak dünya ile ilgili. Doğrudur. E, kapitalizmin bu korkusu olduğuna ben de katılıyorum. Zaten benim yaptığım formülasyon ikinci ayağı aslında bununla ilgili. Metin abi belki daha güzel ifade etti. Hani ben 89'un dengelerini değiştirmeye çalışıyorlar. 89'da hmm. geride kalan dünyayla evet. çok şiddetli bir şekilde uğraşıyorlar derken aslında bunu evet. kastetmiştim. Çünkü 89'da eğer adam, yani kapitalistler bu sosyalizm tehlikesinin yeniden ortaya çıkacağını düşünmese bu dengelerle bu kadar şiddetli bir şekilde uğraşmazdı. Öyle şiddetli uğraşıyorlar ki sanki geriye dönüşün tüm... Hmm. tüm Şeylerini kapatıyorlar Aynı gibi, şey. yollarını kapatıyorlar Yolunlukla, gibi. Doğru. O şiddette saldırıyor. Yani 89 sonrasını dünyada bu kadar kanlı, şiddetli, yani fiziksel şiddet açısından da şiddetli geçmesinin arkasındaki temel neden bu budur. Yani bir ezme çabası var orada. Yani yalnız ideolojik alanda değil, fiziksel olarak da ciddi bir ezme Hı, çabası. Var. Peki Özgür teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür, teşekkür ediyorum. Hocam, sizin ağzınıza sağlık. Sevgili dinleyiciler bugün de Marx'ın notlarının sonuna geldik. Bir dahaki programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Marksizm notları Şu programını dinlediniz. Ihr Herrn, wie man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 ...badyoyu dinliyorsunuz. Marksizm notları Hazırlayan ve sunan Metin Çulhaoğlu ve Can Soyer Müzik <gülüyor>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 Sevgili Sol Radyo dinleyicileri, Marksizm notlarına hoş geldiniz. Ben Can Soyer. Bugün Türkiye Komünist Partisi Merkez Komite Üyesi Profesör Doktor Erhan Alçacı ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugünkü programımızın konusunu Marksizm ve Din olarak belirledik. Fakat bu çok genel başlığın altında asıl olarak dinci gericilik kavramıyla uğraşacağız biraz. Hocam isterseniz hemen şuradan başlayalım. Marksizm din olgusuna nasıl bakar? Sosyolojik, antropolojik bir gerçeklik olarak nasıl ele alır? Belki şöyle yaklaşmanın çok yararlı olacağını düşünüyorum. Sonuçta insanın bencil olduğu ve eşit bir topluma yaraşmadığı, bunu beceremeyeceği, hı hı. genetik özelliklerinden doğru beceremeyeceği söylenir. Buna uygun olmadığı, duasının buna uygun olmadığı zaman zaman gerici bir tez olarak ileri sürülür. Halbuki insanlık çok uzun yıllar boyunca e, sınıfsız toplumlarda, eşitlik ilişkileri içinde yaşamıştır. Hı hı. Sonuçta insanın ortaya çıkışını 2 milyon yıl kadar önceye götürürsek... Sınıflı toplumlar meselesi son altı bin yılın evet. yani bütün iki milyon yılın içinde düşünün son altı bin yılın meselesidir ve ondan sonra insan sınıfı toplumunun özelliklerine göre kültürel, işte siyasi, ideolojik Hı -hı. özellikler kazanmıştır. Ve tekrar eğer bu uzun devreye dönmek gerekirse bu uzun devreyi belirleyen şey insanların, toplumun doğaya karşı güçsüzlüğüdür, üretici güçlerin az gelişmiş olmasıdır ve sonuçta e, uzun süreli, kalıcı bir şekilde sistematik bir şekilde artı ürünü üretilememiş Hı -hı. olmasıdır. En sonunda var olan e, üretim ilişkileri içinde, eşitlikçi üretim ilişkileri içinde e, bazı ideoloji bazı inanç sistemleri geliştirmişlerdir bu kişiler. Tabii e, doğaya karşı mücadele etmek zorundalar. Bir insan-insan e, çelişkisi yok ama e, toplum-doğa çelişkisi var. Onu çözebilmek için, ona karşı dayanıklı hale gelebilmek ve bazı sorunları aşabilmek için e, çeşitli sihirli düşünce ürünlerini insanlar ortaya çıkarmışlardır. İşte doğadaki bazı olaylarla insan psikolojisindeki benzerlikler, doğadaki çeşitli olayların yüzeysel benzerliklerine dayanarak çeşitli sihirler yapmışlardır, törenler yapmışlardır. Ve doğayı aslında bu şekilde yönlendirmeye, toplum yararına yönlendirmeye çalışmışlardır. Burada bir yakarış yoktur, aksine ona müdahale vardır. En önemlisi toplumdaki herhangi bir bireyin veyahut bir zümrenin, bir kesimin ...yararına değildir, bütün toplumun yararındadır. Yani burada yapılan törenler... ...sihirler, büyüler... ...buradaki inanış sistemleri... ...aslında bütün toplumun yararına yapılmaktadır. Şimdi burada... ...dediğim gibi çok hızlı geçiyoruz. İnsanlar toplayıcılık ve... ...avcılıkla uğraşırlarken bir dönem sonra... ...kalıcı tarıma başlamışlar. Evet, Neolitik dönem diye... ...Danimarka ekolüne göre... ...neolitik döneme girmiş olunuyor. Yani kalıcı tarım başlıyor... Bir süre sonra evcil hayvanlar tarımda kullanılıyor. Hmm. Karasaban keşfediliyor. E, ve bunlarla birlikte bir artı ürün ortaya çıkmaya başlıyor. Özellikle büyük sulama havzalarında. Bu İmdüs Vadisi'dir Hindistan'da. işte Dicle, Vadesi, Nil Vadisi'dir Mısır'da. E, Dicle evet. Fırat'tır Mezopotamya'da. Buralarda hayvancılıkla uğraşan kabilelerin, daha askeri demokrasi deniliyor aşiretlerin. Zaman içinde e, bu artı ürüne göz koymaları, zaman zaman baskınlar yapmaları, zaman zaman haraca bağlamaları ama en de sonunda gelip çöreklenmeleriyle aslında sınıfı toplumlara büyük ölçüde geçirmiştir. Bir kast sistemi oluşmuştur. Hı hı. Şimdi burada çok önemli bir dönüşüm oluyor. O çöreklenilen halkın inançları kullanılarak artı ürünü düzenli olarak tapınaklara hı hı. teslim edilen bir mekanizma. Gelişi. Rahip, rahipler, işte sulama kanallarıyla uğraşan, iklimle uğraşan ve bu şekilde halkın inanışları üzerinden aslında o tapınaklara artı ürünlerin teslim etmesi nitelkine eden bir pozisyondadırlar ve ilk defa din dediğimiz kurum aslında bu şekilde ortaya çıkmıştır. Din burada artık bütün toplumun yararına değildir, yararnamemiş gibi gösterilir. Fakat aslında bir kastım daha aşağı bir zümrenin artı ürünle el koymanın, sistematik olarak, düzenli olarak el koymanın aracı olur. Ortaçağ şöyle bir özelliği var. Bir kere bir ortaça anlayışı var. Buna göre mükemmel, hiyerarşik bir doğa anlayışı var. Her bir parça birbirinden bağımsız olarak yaratıldığı için birbiriyle ilişkisiz ama dediğim gibi mükemmel. Dolayısıyla değişmez. Değişmez, mutlak ve hiyerarşik. Evet. Böyle bir doğa anlayışı aslında neyi temsil ediyor? En üstte. Aristokrasi, onun altında kilise... Onun altında serfler. Aynı zamanda insanın bu mükemmel, değiştirilemez hiyerarşik düzeni anlayamayacağı, onu araştıramayacağı, araştırmanın günah olduğu bir şey de bazıdilmek. İnsan aynı zamanda kendisine bazıdileni olduğu gibi kabul edecek bu mutlak bilgiyi olduğu gibi kabul edecek ve zaten onun zekası yani o yaratılan parçalardan biri olarak onu anlamaya müsait değildir. Dolayısıyla bütün bir ortaça bu karanlık içinde. Geçmiştir. Evet. Orta çağdan çıkışın tabii ki temelinde birdenbire insanların düşünmeye başlaması yok Marksizme göre. E, toplumsal ilişkileri, feodal ilişkileri parçalayan olaylar gerçekleşmeye baş. Sonuçta e, bu e, mükemmel aristokrasi, kilise ve serfler, köylülerden oluşan mükemmel tablo aslında bozulmaya başlıyor ve ara sınıflar ortaya çıkmaya başlıyor. Sermaye sınıfı ve onunla birlikte İşçi sınıfı. Sonuçta aydınlanmacı filozoflar, düşünürler ortaya çıkmaya başlıyorlar. Bir kere şunu söylemişlerdir. İnsanlar düşünerek anlayabilirler, eleştirebilirler. İnsan duyumlarıyla, deney yaparak ve düşünerek bilgi üretebilir ve madde bir bütündür, birbirle ilişkilidir. Neden sonuç ilişkisi için birbirine bağlıdır, sürekli hareket halindedir, yok olmaz ama birbirine dönüşür. Son derece dinamik, devrimci bir dünya görüşü şekillenmeye başlıyor. İnsanların eşitliği fikri ortaya çıkıyor. Bunun en çok taşlandığı dönem biliyorsunuz Büyük Fransız Devrimidir. E, Fransız devrimiyle ile birlikte nasıl Ekim devrimiyle ile birlikte kapitalizm defedilmedi insanın başından. Frans Devrimi de birlikte feodal ilişkiler, otokrasi insandan başından devredilmemişti. Tekrar tekrar insanın üstüne çullanan, her zayıf noktayı kollayan, tekrar tekrar giriciliği ...dayatan bir özelliği vardır. Ve bizim aslında dinci giricilik kavramını bence... ...tezlerimizi daha köşeli hale getirmemiz açısından... ...1848'in ben özellikle etüt edilmesini öneririm. Hmm. Burada şöyle bir şey olmuş: Burjuvazi tamamlamadığı görevlerini... ...tekrar tekrar üstüne gelen... E, ...feodal, otokratik, aristokratik ilişkilerden kurtulmak için... ...tekrar tekrar devrimlere ihtiyaç durmuştur. Bu dönemdeki devrimleri 1848 safsaklamaya başladığı dönemdir. Burjuvazi'nin gericileşmeye başladığı dönemdir. Çünkü kendisiyle birlikte bir işçi sınıfı da doğmaya başlamıştır. O yüzden 1848 ile birlikte aslında Burjuvazi'nin gericileşmeye başladığını söyleyebiliriz. Bunun bir kolu, bilinemezciliğin bir kolu olan pozitivizme doğru gitmiştir. Ama Burjuvazi gittikçe gericileşmeye başladığı zaman başka bir şeyi daha kullanmaya başlamıştır. çağ düşüncesini bir siyasi araç haline getirmiştir. Gerektiği zaman Frans devrimine de karşı olan, ama işte sınıfı uyanışına işçi sınıfının doğayı bilimsel olarak devrimci bir şekilde kavrayışına karşı olarak kullanılan ve insanların gerçekten tek tek vicdanlarının, inançlarının e, sömürüldüğü, eee edildiği ve aslında bunun büyük o çok büyük artı ürüne kapitalizmle birlikte ortaya çıkan devasalaşan artı ürüne el koymanın bir mekanizması olarak dinci gericilik ortaya çıkmıştır. Dikkat ederseniz dinci gericiliğin ortaya çıkışı aslında işçi sınıfının bağımsız bir sınıf olarak ortaya çıkışıyla da kendisini göz Evet yani ya. burjuvazinin kendi ilerici referanslarını da reddetmeye başladı. Bir dönemde demek ki oradan itibaren başlatabiliriz. Ama bu günümüze doğru geldiğimiz zaman emperyalizmle birlikte özellikle tamamen gerici bir pozisyon almasıyla birlikte giderek daha önemli bir araca dönüşmüştür. Emperyalizm döneminde dolayısıyla bir siyasi araç olarak işçi sınıfının o gün artık çıkmış bağımsızlaşmış işçi sınıfının devrimci dünya görüşünü görüşünü yaygınlaşmaması için dinci gericilik emperyalizm döneminde özellikle giderek güçlenen bir araç haline gelmiştir. Çok uzun boylu gitmeden günümüze artık yaklaşmakta yarar var diye düşünüyorum. Çünkü artık dinin ortaya çıkışını tanımladık, dinci gericiliğin ortaya çıkışını tanımladık, bir siyasi araç olarak kullanışını tanımladık ve artık biraz günümüz düz anlamak için bu kavramları nasıl kullanıyor Türkiye Komisi Partisi? Biraz onlara evet, bakabiliriz. Zaten emperyalizm dönemiyle birlikte bizim ülkemizde bu gidişatın doğrudan içinde yer alan ülkelerden biri oluyor. Türkiye'nin emperyalizmle bağının kuvvetlendiği, arttığı dönemler aynı zamanda dinci gericiliğin de Türkiye topraklarında evet. yaygınlaşmaya, güçlenmeye başladığı dönemler. Dolayısıyla <gülüyor> sizin çizdiğiniz çerçeve isterseniz biraz bugüne doğru ve Türkiye Komisi Partisi'nin açılımlarına doğru taşıyalım. Tabii dinci gericilik Türkiye'de daha önce de örgütlendi, kullanıldı. Ama şunu söylememiz gerekiyor sermaye sınıfının bir yan aracıydı. Temel aracı, temel enstrüman olarak kullanılmıyordu. İşçi sınıfı siyaseti özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında yükselmeye başlayınca özellikle 1960'lı yıllardan itibaren dinci gericiliği daha önemli bir enstrüman olarak burjuvazi kullanmaya başlamıştır. Bu son 30 yıllık gericiliği anlayabilmek için emperyalizmin ihtiyaçlarını kısaca vurgulamak gerekir ki bugün daha iyi anlayabilelim ve olayları bir bütün içinde değerlendirelim. Ben açıkçası iki parametre üzerinden değerlendirmeyi biraz kabalaştırma içerisinde de çok yararlı buluyorum. Bunlardan bir tanesi kapitalizmin, emperyalist sistemi içine girdiği yapısal kriz. Bir ikincisi ise emperyalizmi dizginliğe Sovyetler Birliği'nin çözülmesi siyasi nedenlerle çözülmüş olması ve dizginlenmeyen Fransız bir mekanizmanın oluşmuş olması. Dolayısıyla 20. yüzyıl bizim için bir yanıyla müthiş bir yüzyıldır. İşçi sınıfının en önemli kazanımlarının gerçekleştiği. Kapitalizm yolunda gelişen ülkelerin bile aslında işçi sınıfının kazanımlarında dolaylı olarak yararlandığı, Böylece bağ Bağımsız egemenlik kavramlarının, kalkınma kavramının, kapitalizm yolunda gelişen ülkelerin burjuvazileri tarafından bir ölçüde kullanılabildiği bir dönem yaşamış olduk. Şimdi bütün bunların yeniden şekil verilmesi söz konusuydu. Bir çeşit bir emperyalist restorasyondan bahsedilebilir. Bütün dünyanın e, geçen yüzyılın kazanımlarından arındırılması süreci aslında. E, bu ne anlama geliyor? Bütün dünyada bağımsız ülkelerin ortadan kaldırılması, daha küçük bölgelerin oluşturulması, bunların emperyalist merkezlere doğrudan doğraya bağlanması, uluslararası şirketlerin, tekellerin önünde hiçbir kırmızı çizginin kalmaması ve sosyal devletin ortadan kaldırılması, emeğin kuransız hale getirilmesi, esnetilmesi, köleleştirilmesi, örgüsüzleştirilmesine dayanan bir süreçle karşı karşıyayız. Şimdi dolayısıyla 12 Eylül darbesini bunun parçası olarak değerlendirmek gerekiyor. Sovyetler Birliği kuşatılırken Amerikan emperyalizme büyük ölçüde dinci gericiliğe yaslandı ve 12 Eylül askeri darbesinden sonra Türkiye'de sol ezilirken dinci gericiliğin büyük ölçüde öne açıldı. Dolayısıyla bizim, Türkiye, bizim özel baktığımız zaman gerçekten 12 Eylül'le dinci gerici örgütlenmenin başa baş gittiğini çok iyi fark ediyoruz. Burada değinmek istediğim önemli bir dönüşüm var. Yani emperyalizmin taktikleri açısından önemli bir dönüşüm oldu. Bir anda o büyük askeri teşkilat NATO dediğimiz teşkilat. O büyük ordular, nükleer silahlar ve emperyalizmin bütün dünyaya şekil verme emeli bir anda düşmansız kalmıştı. Dolayısıyla bunu nedenlendirmek çeşitli emperyalist müdahaleler için bir obje bulmak zorundaydılar. İnandırıcı bir obje bulmak zorundaydılar. O zaman kökten dinci hareketler büyük ölçüde kullanıldı ve teşvik edildi. İşte geçen gün öldürdükleri binledi aslında bu projenin parçasıydı. Dolayısıyla örneğin Afganistan'ın işgal edilmesi, Orta Doğu'daki çeşitli müdahaleler tüm bunlarda çoktan dinci bir obje yaratılmış oldu. Onun ötesinde emperyalizmin bütün müdahalelerine bir bahane yaratılmış oldu ve bu korku sürekli olarak beslendi. Fakat sonra çok önemli bir değişiklik oldu ve bu Türkiye bence burada çok kritik bir ülke haline geldi. Bu AKP'nin inşa sürecidir aslında. AKP'nin de kökeninde daha köklendiğince e, özellikler vardı biliyorsunuz. Evet. Nasıl bir araç geliştirilmiş oldu? Nasıl bir şey süzüldü, yaratılmış oldu? Bir kere emperyalizme tamamen bağımlı bir siyasi parti formu. Sermayeden tamamen yanı olan bir özellik ve öte yandan da dünyanın yeniden şekillendirilmesi siyasi coğrafyanın yeniden şekillendirilmesinde rol alacak bir siyasi özne. Ve bunun için de dinci gericiliği kullanan kitlelere bu dönüşüme dönüşümün amacını takiye ederek dönüşümün amacı aslında bu değil. Bir bugüne kadar ezilmiş olan işte İslami düşünceye sahip insanların aslında bugüne kadar ezildiniz. Şimdi sizin yönetimde olmanız gerekir evet. diyen ve bu şekilde çok büyük bir takiyeyi yapan, dolayısıyla ülkenin sosyal devleti özelliğini yok eden, merkezi devlet özelliğini yok eden, emperyalizmin istediği bütün yasalara çıkan Çıkartan ve onun çıkarlarını kollayan ve emeği tam anlamıyla köleleştiren bir siyaseti meşrulaştırmanın aracı olarak dinci giricilik yeniden örgütlendi Türkiye'de. Şimdi Türkiye'de bunun önemli bir koşulu vardı diğer ülkeyi. Mesela Libya ile karşılaştırdığınız zaman Türkiye'nin önemli bir koşulu vardı çünkü Türkiye'nin gelişkin bir burjuvazı vardı. Burjuvazı'nın bir aracı olarak aslında gelişti. Sadece emperyalizmin bir aracı değil. Çünkü Türkiye'de burjuvazı gelişti, büyüdü. Ama işbirlikçi özelliklerle. Ben size şöyle bir soru soracaktım evet. aslında hocam ama siz cevabını <gülüyor> verdiğiniz bile. Bu AKP'li yıllar aslında Türkiye toplumuna hem liberal hem gerici saldırının paralel biçimde Kesinlikle evet. Bunun kökenlerini kaynaklarını soracaktım ama bu çizdiğiniz tablo artık bu soruya evet, ihtiyaç evet. bırakmadı aslında. O yüzden Türkiye çok iyi bir modeldi. En gelişkin burjuvazi, dinci gericiliğin böyle bir araç olarak üretilebileceği, en gelişkin coğrafya Türkiye. Ve sonuçta AKP dediğimiz bir model mesela bir milliyetçi partiyle böyle bir dönüşümü yapamazlardı. Bir sosyal demokrasi Parti ile böyle bir dönüşümü gerçekleştiremezlerdi. Milletin gözüne baka baka benim görevim bu ülkeyi pazarma, pazarlamaktır diyecek ama insanlar onu bir peygamber olarak kabul edecek. Bu Türkiye'de yaratıldı bu model. Şimdi ihraç malzemesi evet. haline getiriliyor. Tam herhalde. oraya şimdi, şimdi, bunu, şimdi bunun iki boyutu var bence. Bunun bir boyutu yeni Osmanlıcılık. Bu şu anlama geliyordu. Siz bu modeli mükemmel bir şekilde işletiyorsunuz emperyalizmin desteğiyle de ve artık diğer ülkelerle olan ilişkinizde bu modeli aslında ihraç etmeye başlıyorsunuz. Ama ihraç ettiğiniz serbest piyasacılıktır. İhraç ettiğiniz işbirlikçiliktir. İhraç ettiğiniz emek düşmanlığıdır aslında. İşte onu biz yeni Osmanlıcılık olarak tanımlamıştık. Ee, gerçekten AKP'nin Suriye ile yaptığı özellikle ikili ilişkiler, Balkanlar'da yaptığı Lübnan'la, Filistin'le olan ilişkileri, tüm bunlar o yeni Osmanlıcılığın bir göstergesi olarak. Irak, Kuzey Irak'la ve Irak'ta Hı. olan ilişkileri, emperyalist işbirlikçiliği, piyasacılığı, tam bu işbirlikçiliği, ülkenin aslında bütün değerlerinin uluslararası sermaye, devrini, bütün bunları içeren bir politika devriydi, bir etkileme yöntemiydi. Bir emperyalist entegrasyonun aslında önemli bir aracı haline geliyordu. AKP hükümeti aynı zamanda, AKP dediğimiz siyasi aracı. Evet. Ama emperyalizm burada tekrar müdahale etti. Bu Arap dünyasında, Arap dünyasının baharı, hı hı. işte devrim, demokratik devrim diye ve bizim haklı olarak şüphelendirmiş, çünkü bütün emperyalist merkezler tarafından alkışlanan, başından itibaren, ilk günden itibaren alkışlanan bir tablo ortaya çıktı. Ve şunu görüyoruz, Göreci Burjuvazı'nın geliştiği bir işbirlikçi karakteri olan Mısır'da, Tunus'ta ve giderek aslında bir işbirlikçi burjuvazinin boy gösterdiği Suriye'de başka bir şey deniyor. Bugünlerde Suriye'de. Evet. Başka bir şey deniyor. Aslında geliştirdikleri şey Müslüman kardeşlerin bir AKP modeline bürünmesidir. Yani kökten dinciliği ki Bin Laden'in öldürülmesi de buna denk gelmiştir aslında. Evet. Bir dönüşüm ve bir perdenin kapandı ve yeni perdenin açıldığına işaret etmektedir. Ve ilk seçimlerde Mısır'da ne olduğunu göreceğiz. Mısır'da şunu göreceğiz. AKP benzeri ki benzer isimler alıyorlar o da ilginç bir şey. Yani adalet ve kalkınma ismini tercih Öyle ediyorlar. Yok. Suriye'de böyle gruplar var. Mısır'da ve Tunus'ta da benzer isimlendirmeler gözümüze çarpıyor bir ilk seçimlerde demokrasi maskesi altında aslında bir totaliter rejim olan ve o ülkenin dönüştürülmesi, küçük parçalara ayrılması, işte uluslararası sermayeye tamamen peşkeş çekilmesi, işçi sınıfının uyuşturulması, köleleştirilmesiyle giden e, bir düzen değişikliğini temel aracı haline gelecek. Yani Türkiye'de denenen ve görece başarılı olan bir modeli evet, uygulamaya başlıyorlar. uygulamaya başlıyorlar. Onun tam arifesinde bulunuyoruz şu an. Dolayısıyla dinci gericiliği emperyalizm tarafından çok daha güçlü bir araç olarak kullanıldığı ve tek tek coğrafi bölge dönüştürülmesi, yeniden şekil verilmesi ve emperyalizmizin amacına göre yönlendirilmesinin çok daha güçlü bir araç olarak birçok ülkede kullanıldığı bir döneme girmiş bulunuyoruz. Peki hocam isterseniz şöyle devam edelim süremizin de sonlarına doğru geliyoruz. Evet. Türkiye Komünist Partisi'nin bu ülkede dinci geliciliğe karşı tavrı ile bu ülkenin inanan dindar insanlarına karşı tavrı arasında bir açığı ya da farklılık var mıdır? Yani inanan bir insanın solcu, eşitlikçi, halkçı bir mücadele yürütme imkanlarını tamamen reddeder miyiz mesela? Teşekkür ederim bu soru için. Yani bu kadar din lafıyla giriciliği bu kadar çok bir araya getirdikten sonra bu soru önemli. Fark ettiğiniz gibi konuyu hep şöyle koyduk. Toplumu sömüren, geniş emekçi yığınlarını sömüren küçük azınlıkların kullandığı bir araç olarak tarif ettik. Ve aslında sömürdükle, evet onunla benim sömürden kastettiğim artı ürünün, onların emeklerinin gasp edilmesi. Onun meşrulaştırılması için kullanılan ve ona karşı bir ayaklanmayı engelleyen bir araç olarak kullanıldığını söylemiş oldu Aslında inancı olan ama e, yoğun bir şekilde sömürülen, yoğun bir şekilde çıkarlarız zedelenen, geniş yığınların bu tip siyasetleri desteklediği, ona yedeklendiği bir araç olarak tarif etmiş oldu Türkiye Komünist Partisi buna karşı, dinin bu anlamıyla sömürülmesine, bu anlamıyla istismar edilmesine karşı ve dolayısıyla Türkiye Komünist Partisi propagandasını, örgütlenme çalışmasını bu gerçeğe karşı geliştiriyor. E, i̇nsanların gündelik hayatlarındaki mücadeleni yanında yer alıyor ve dolayısıyla kimsenin o mücadele içinde inancını sorgulamıyor. Sadece şunu söylüyor, siz sömürüye karşıysanız, siz emperyalizme karşıysanız, siz eğer eşitlik ve özgürlük içinde yaşamak istiyorsanız, emeğin köleleştirilmesine karşıysanız o zaman birlikte örgütlene. Dolayısıyla Türkiye Komünist Partisi'nin örgütlediği gerek parti üyesi olarak, gerek parti sempatizanı olarak, gerek çevresi olarak örgütlediği insanların dini inancını sorgulamıyor Türkiye Komünist Partisi. Yeter ki onlar e, mücadele etmek istesinler. Onlar bizim yanımızdadır. Bu anlamda dinci gericilik ile inancı, evet. bireysel kişisel inançları ayrı yerlere koyuyor. Kesinlikle dini. ayrı yerlere koyuyor. Zaten dinci gericiliği bireysel inançların sömürülmesi olarak, edilmesi evet. olarak tarif ettik. Peki hocam ağzınıza sağlık. Çok çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim fırsatı verdiniz. Için. Sevgili dinleyiciler, bu hafta da programımızın sonuna geldik. Bir dahaki programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Marksizm notları programını dinlediniz. <Gülüyor>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 Sevgili Sol Radyo dinleyicileri, Marxizm notlarına hoş geldiniz. Ben Can Soyer, bugün Metin Çuloğlu ile birlikte bir konuk ağırlıyoruz. İlan Akalın. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz İlhan Hanım. Teşekkür ederim. E, bugünkü programımızın konusu Marksizm ve sendikalar. İsterseniz işe hemen sendikaların ortaya çıkışıyla başlayalım. 18. yüzyılda e, görüyoruz herhalde bu ilk biçimlenmeleri. Şimdi bana göre pek işçi sınıfından söz etmek mümkün değil sendikaların ilk e, ortaya çıkışlarında. Ya da sendika demeyelim ama emeğin örgütlenmesi anlamındaki ilk ortaya çıkışlar pek sınıf ilgili değil. Daha çok Mars'ın tabiriyle lonca üyesi ustalar ve kalpalar. Bu nitelikli iş gücü önce İngiltere'de örgütlenmeye başlıyor. E, kayıtlara geçen ilk örgüt 1792 tarihini taşıyor. İlk bağımsız işçi hareketi diye niteliyor zaten daha sonra Marx Bu örgütün Jacobin nitelikleri var. Bir başka ifadeyle de örgütün kuruluşu aslında Büyük Fransız diliminden esinlenmiş. Süreç içerisinde harekete işçiler ve daha çok zararlıkarlar katılıyor. Hatta küçük esnafın da örgüt içerisinde yer aldığını görüyoruz. Parlamento'da halkın tamamının temsilini istiyorlar. Siyasal eşitlik istiyorlar. Ve genel oy hakkı istiyorlar. Şimdi ben e, burada sendikaları bırakayım. Konumuz Marksizm ve Marksizm'in e, sendikalara bakışı olduğuna göre birkaç bakış halinde neler olmuş? senedir hareketlere ya da işçi hareketlerine bakmaya çalışayım. Bunlardan birincisi Komünist Parti Manifestosu. Bu manifestoda bir proleter tanımı var. Kendilerine ait hiçbir üretim aracına sahip olmadıklarından yaşayabilmek için emek güçlerini satmak zorunda olan modern ücretli emekçiler sınıfına proleter deniyor. Dikkat çeken manifestonun giriş cümlesi. Orada şöyle söyleniyor. Şimdiye kadarki tüm toplum tarihi olarak özgür insan ve Çöle, Patristiyen ve Pilep, Terebey'i ve Serf, Lonca üyesi Usta ve Kalfa. Bu biraz önce sizin çizdiğiniz çerçeveyi açıklayan bir evet, durum aslında. Evet, evet, evet. Karşılıklı anlaşmada Lonca üyesi Usta ve Kalfa karşı karşıya geliyor. Tarihsel sürek içerisinde bakıldığında senin ilk sözünü ettiğin 18. yüzyılın sonlarındaki örgütlenmenin daha ziyade bir tepki. Tepki ve öz savunma. Evet. İfade etti. Daha sonraki ise yavaş yavaş tepki Sınıf. ve öz savunmadan mücadele ve icazına saldırır. Sınıf. Evet, Hatta evet. Öyle bir Verilmeler. Evet. Dolayısıyla burada Burjazi'ye karşı da bir şey var. Evet. Proleterilerin bir sınıf olarak ve bunun sonucunu da bir siyasal parti olarak örgütlemelerini öğütlüyor Mars. Dolayısıyla 48'den itibaren hocam artık modern bir proletaryaya ve bu proletaryanın kendi sınıf evet. çıkarları etrafında mücadele yürüttüğü örgütlere evet. gelmeye evet, evet. başlıyor. Evet, evet başlıyor. Şimdi ikinci e, başlık olarak da İngiltere'deki işçi sınıf hareketi, bunların örgütlülüğü, Marx ve Engels'in buna bakışlarına ilişkin notlarım var. İngiltere'de işçi hareketliliği üç başlık altında toplanıyor. Tradition denilen senik acılık, ve Chartizm. Oven malların değerinin onlar için sahip edilen emeğe bağlı olduğunu söylüyor. Doğru yanında bu. Aslında Ütopyacı bir e, hareketle e, kooperatifçiliği öne çıkartıyor ve kooperatifler vasıtasıyla toplumun yönetilmesini söylüyor. Bir de barışçı bir genel görevden söz ediyor. Tabi burada e, barışçı genel greve en büyük desteğin, Diğer sınıfların iyi niyetli insanlarından beklentisini de ekliyor. Bunlar Marx'ın ütopik bulduğu projeler. Evet. Tabii ama diğer taraftan ilerleyen dönemde İngiltere'deki anarkoz sendikalizmin de kaynağını teşkil ediyor bu görüşler. Chartizm ise Ovalin'in aksine sınıf fikrini belimsiyor ve siyasi eyleme, eylemin gerekliliğini öne sürüyor. Bunların üç ayrı tarihte yayınladığı bildiriler var ve bu bildirilerin tamamı hem Engels hem Marx tarafından destekleniyor. Amaçları şöyle belirliyorlar. Gene oy hakkı. Parlamentonun yılda bir kez toplanması, gizli oyla seçim, Parlamentellere maaş bağlanması bu önemli. Bu şekilde parlamentoya giren emekçilerin mücadeleyi daha uzun zamanlı yürütebileceklerine ilişkin bir istek. Parlamenterler için mülkiyet şartının kaldırılmasını, bir de seçim bölgesi arasındaki eşitlik. Marx ve Engels 1850'lerde İngiliz işçisi hareketi ve sendikalarına ümit bağlamışlar. Marx, Labor Parlament'e gönderdiği bir mektupta böyle bir parlamentonun toplanmasının dünya tarihinde yeni bir devre işaret ettiğini söylüyor. Çok önemsiyor. Engels'te Chartizm ile sosyalizmin birleştirilmesinin mümkün olduğunu, Fransız komis ilkelerine İngiliz girişçisi giydirilip önemli bir mücadele alanı açılacağını ifade ediyor. Şimdi bu Chartizm daha ileri bir mücadele biçimi olarak yani sosyalistlerin o dönem Marxistlerinin de şeyini çekiyordu. da bu arada ovenci sendikasılık anlayışı ya da ovenci anlayışı geride mi kalıyor? Tamam bitiyor. Tamam. Tamam, tamam bitiyor tamam. ama söylediğim gibi İngiltere'nin gelişen tabi 1900 yıllarına kadar olan Anakosendikalizm içerisinde içereniş olarak, içereniş olarak geliyor. Bir süre sonra Marx ve Engels, İngiltere'de, İngiltere'nin belirlenen emperyalist niteliğine bağlı olarak işçi hareketlerine opportunist eğilimlerin girdiğini altını çiziyorlar ve mesela Engels şöyle söylüyor. İşçiler, İngiliz tekerinin dünya pazarı ve sömürcüler sayesinde sağladığı ziyafete Sevinçle katılıyorlar. Bu diyorum. birkaç yıl sonra indir tavsiye başlayacağı evet, konularda mı? birisi oluyor. Şimdi 1864'te Uluslararası İşi Derneği veya Birinci Uluslararası kuruluyor. Bu önce Fransız ve İngiliz sendikacılarının birlikte gerçekleştirdikleri bir, geçtikleri bir teşebbüs. Zaman içerisinde Belçika, İsviçre, İtalya, İspanya, Hollanda, Almanya, Macaristan, ABD, işçi ve sendika temsilcileri de bu katı, çalışmalara katılıyorlar. 1864'te Londra'da kuruluş toplantısı yapılıyor. Kuruluş çağrısını Marx yazıyor. Değişik eğilimlerin yer aldığı toplantıda daha başlangıçta ayrılıkların doğulması için siyasi eylem konusundaki görüşlerini Marx biraz gizleyerek Hı. söylüyor ama belge ölçülerde kayda geçirmeyi de biliyor. Yani başından beri Marx sendikaların siyasal eylemleri konusunda çok ısrarlı. Bu hep Lenin'e le atfedilen bir özellik ama Marx'ta da görüyoruz evet, bunu. Evet görüyor. Marx'ta görüyoruz. Şimdi Çağrı'da şu ifadeleri alalım Marx'ın. Toprak ve sermaye ağlarının kendi ekonomik taleplerini korumak ve sürdürmek için siyasal ayrıcal ayrıcalıklardan daima yararlandıklarını söylüyor. Arkasından da siyasal iktidarın ele geçirilmesinin işçi sınıfının büyük amacı haline geldiğini söylüyor. Bu kesin bir ifade. Eee çağrı da bir de savaş notu var. Savaşlara mutlaka karşı olması gerektiğini söylüyor. İşçi sınıflar için doğurduğu tehlikelere dikkat çekiyor ve işçi sınıflarının kemi çıkarları için uluslararası politikanın sırlarına vakıf olması gerektiğini Hükümetlerinin karşılıklı diplomatik faaliyetleri konusunda uyanık bulmaları gerektiğini, gerekli görürlerse mani olmaları gerektiğini, yani savaşa dair mani olmaları gerektiğini söylüyor. Nitekim bu Çünkü gölü... türlü aksi halde milliyetçilik şeklinde. Ha dışı sınıfını başka yerlere sürükleyebiliyor. Tabii, e genelinde. tabii. Bunun daha somut örneğini 2. Enlasyonel'in evet. dağılma dönemlerinde 1913'lerde rastlıyoruz. Bu defa Lenin bu görüşü sürekli söyleyerek Fransa ve Almanya arasındaki ulusal mücadelelere yönelik kavganın Enlasyonel'in dağıtmasına karşı çıktığına tanık oluyoruz. Kuruluş toplantısında Enlasyonel'in Tüzüğünün hazırlaması göre bir de Max'a veriliyor. Genel konsey 1864'te tüzüğü benimsiyor. Max'ın hazırlığı tüzüğü benimsiyor. Giriş bölümünde Max'in siyasal eylem anlayışının temel dikeleri bulunuyor. E, tüzüğün giriş kısmında işçilerin kurtuluşu, işçilerin kendi çabalarının sonucu olmalıdır deniliyor. Arkasından işçilerin çalışma amaçların, amaçlarının yani yaşama kaynaklarının tekelin elinde e, bulunduranlara... İktisaden tabi olmaları, esaretin her çeşidinin, toplumsal sifaletin, düşünsel düşünsel geriliğin, siyasal ba siyasal bağımlılığının belirtileri olarak söz ediyor ve bunlardan kurtulmasının kurtulmanın yolunu da işçilerin ekonomik bakımdan kurtulmasına bağlı olduğunu, her çeşit siyasal hareketin yönetmesi gereken e, bir amaç olduğunu söylüyor. Son cümle yani tüzüğün son cümlesi İşçilerin siyasal eylemliği gerekir diye bitiyor. Enternasyonel içinde ortaya çıkacak anlaşmazlıkların temelinde de bu cümle yatıyor. Nitekim tüzüğün Fransızca'ya çevrilmesi döneminde bir iki çevirde e, bunlar değişik gönderdi anlatılıyor. Ve daha sonra bunlar tespit edildikten sonra da düzeltilmesi ve doğruluğun belirlenmesi yönünde gelişiyor. Aynı zamanda sendikalar hakkında karar var bu da Marx tarafından hazırlanıyor. Yani başından sonuna kadar bütün metindir Marx tarafından hazırlanıyor. Kararda sendikaların geçmişte burası önemli. Geçmişte emeğin pazarlık gücünü arttırıcı, sermaye karşısında günlük şük çıkar mücadeleleri için zorunlu ruh anlatıyor. Bugün ise diyor genel toplumsal ve siyasal hareketlerin bir hayli dışında kalmış olan sendikaların gelecekleri nasıl olmalıdır diyor ve bunun içinde önemli şeyler söylüyor. Yozan'da yapılan toplantıda da iki madde halinde genel kurul karar alıyor. Iki madde. Bir, işçilerin toplumsal bakımdan kurtulmaları, siyasal bakımdan kurtuluşlarından ayrılmaz. Iki, siyasal örgütlenmenin sağlanması önceliği alan ve mutlak bir gerekliktir." diyor. Şimdi uluslararası 1876'ya kadar devam ediyor. Ancak 1868'de Brüksel'deki üçüncü genel kurula Bakünün katılıyor. Mars katılmıyor. Genel kurulda alınan karar e, uygulanması imkansız, üstelik ütopik buluyor Mars Nedir bu alınan karar? Genel krem kararı. Bakünün 1969'da işçi sınıfının bir dünya çapında genel greve katılmasını ve bu genel grevin üçüncü, dördüncü haftasında siyasal gitarı ele alması gerektiğini söylüyor. Tabii Marx ütopik buluyor ve bunun ütopiğin ötesinde imkansızlığını anlatıyor. İnternasyonale hakim olan siyasal eylem anlayışı konusundaki karşıtlığı bu tarihten sonra şiddetleniyor. Ve Marx e, hareketi ya da hareketin yönetimini, internasyonel yönetimini, bu o, zayıflayan durumdan ve anarşistlerden kurtarmak için 1972'de Lahaye'de yapılan bir toplantıda internasyonel merkezinin New York'a taşıması, Genel konseyin New York taşıması kararını aldırtıyor ve burada artık uluslararası ilişkin e, önemli etkinlikler yok çünkü zayıflıyor. İkinci, uluslararası bileşenleri, sosyal demokrat işi, sosyal demokrat işi partilerinin senikalarla siyaset eğilim konusundaki dikkate çekici girişimleri var. Bunların birlikteliğini görüyoruz. Artık 1880'lerden sonra İngiltere olmasa bile Avrupa'nın bütün ülkelerinde. E, Sosyal Demokrat İşçi Partileri ikinci Enternasyonel'e doğru gidişte, sendikal mücadeleleri ya da sendikaları da siyaseten e, mücadele içerisine çekiyorlar, gidiyorlar. İşte e, 1900'ün başlarında Almanya ve Fransa'nın birbirlerine savaş ilan etmesiyle 1913'e geliyoruz artık. 1913'te Enternasyonel olma ortadan kalkıyor ve iki ülkenin sosyal demokrat işçi partileri, hükümetin işçilerin askere çağırma politikalarına evet demek suretiyle ikinci internasyonali neredeyse sonlandırıyorlar. Yenin 1915'li yıllarda özellikle buna karşı büyük mücadeleler veriyor ama e, savaş başlıyor ve tabii bu savaş Fransa ve Almanya arasında kalmayıp Birinci Dünya Savaşı'nda, Birinci Paleo Savaşı dediğimiz savaşa dönüşüyor. Bu e, ikinci... konuda ilginç bir şey söyleyeyim. O kadar şu sosyal şöhanizm denilen şey. Plano, keşke genç olsaydım, savaşa katılsaydım da sizin o Alman yoldaşlarınızın kafasına bir kurşun da ben sıksaydım. Evet. Çok ilginç Vallahi bana bu anlamının Evet. Şimdi ben e, 2. enternasyonlarının sonuçlanmasından itibaren de sosyalist partilere ya yani komünist partilere mal olan e, reformist ve revizyonist akıllarında baş gösterdiğini söylemek gerekiyor. Lenin'e geldiğimiz zaman bu miras devraladığını görüyoruz yani işçi ekonomik mücadelesinin yanı sıra siyasal mücadelenin vazgeçilmez. Fakat Rusya'da şöyle özgür bir durum var. İşçi sınıfının belki de en az gelişmiş olduğu ülkede işçi sınıfının en ileri mücadele organları olarak Sovyetler de ortaya çıkıyor. Hı. Fakat Sovyetler bir sendika değil. Evet. Bir değil. Bu ikisinin yan yanalığını nasıl açıklayabiliriz? Şimdi ben şöyle değerlendiriyorum bunu. Şimdi Batı Avrupa ülkelerinde Eşi sınıfının sendikal hareketinin, sendikal örgütlenmesinin düzen sınırları içerisinde bir şeyler alması, parça parça bir takım kazanımlar elde etmesi ve bu kazanımlarla birlikte belirli bir sakinlik düzeyinde tutulması mümkün. Ama Çarlık e, Rusyası'nda temelküz olarak yani yoğunlaşma anlamında çok güçlü olan e, eşi sınıfı sendikal hareketiyle düzenden tatmin edici bir şeyler koparabilecek durumda değil. Koparabilecek durumda değil. Bir de Batı Avrupa'da sendikalar bünyesindeki işçiler toplumun diğer kesimlerle az çok mesafeliyken Rusya'daki işçiler şeylerle çok fazla içe, Askerlerle, köyden yeni gelmiş insanlarla yani toplumun farklı sınıflarıyla çok fazla iç içeri söz konusu. Hem Batı Avrupa'daki kadar düzenden bir şeyler tırtıklayamayacak olmaları düzenin zaafları nedeniyle hem de farklı toplum kesimleriyle Batı Avrupa'daki iç sınıfına göre iç içe olmaları nedeniyle orada sendikal örgütlenmeye bir de bir tür iktidar talibi ya da yasama talibi bir örgütlenme de ekleniyor. Sovyetler böyle çıkıyor. Ortaya. Evet, yani bence de Sovyetleri sendikal örgütlenme yerine emek örgütlemeleri... Türk kesimleri, emek öğütlemeleri <gülüyor> olarak algılmalı. Daha doğru, daha doğru. Yani klasik anlamda bir sendika olarak pek bir evet. şey Evet. Bıraktığımız noktadan devam edelim, yani daha doğrusu bir cümleyle e, öyle kapatalım isterseniz. Batı Avrupa'da işçi partilerinin, komünist partilerin reformizme doğru kaymasına gelmiştik. Evet. Aynı süreç sendikalarında tabi böyle bir e, sağa kayış içerisinde olduğu bir dönem. Bu paralellik e, nasıl gerçekleşmiştir, ne, ne devretmiştir bugüne? Şimdi var 1945. Ha, şimdi yayın. benim ihtimam daha çok 2. Dünya Savaşı sonrası için. çeşitli son zamanlarda ortaya çıkan kaynaklardaki bilgilere göre ABD iki Dünya Savaşı'nın sonuçlarını daha 1943 yılında kavramış. Yani e, Almanların faşistine yenileceğini kavramış. 1943'ten 47'ye 47 kadar ki dönemde pek çok alanda uluslararası örgütlemelerin nasıl yapılacağını planlarla kurmuş. Bu planlardan birisi de e, Sendikal alanda. Şimdi bu arada e, Dünya Çalışma Konfederasyonu'ndan söz etmek gerekiyor. World Confederation of Labor'dan söz etmek gerekiyor. Bu 1919'da başlayan bir girişim ve 1946'da Avrupa'daki bütün sosyalist ve komünist partilerin katılma hareketlerinin katılmasıyla sendikalara katılmasıyla oluşan bir şey. Bu ürkütücü bir durum. Buna karşı 1949 yılında ABD'nin öncülüğünde International Conference of Trade of Free Trade Union yani uluslararası, uluslararası, uluslararası, uluslararası, uluslararası, uluslararası işçi sendikaları konfederasyonu Hı -hı. kuruluyor. Amacı işçi mücadelelerini antikomünist yöne doğru Irving diye bir adam var Avrupa'da faaliyet gösteriyor ABD görevlisi onun Türkiye üzerindeki Yunanistan ve Türkiye üzerindeki faaliyetlerine baktığımızda mesela geliyor 1951'de Mendelssohn hükümetiyle görüşüyor Mendelssohn hükümeti sendikaların bir konfytasyona gelmesine şiddetle karşı çünkü komisler gelir. Bu da aksini söylüyor. Eğer sendikalar kurulmazsa komiştirler gelir diyor. Nitekim 1952'den sonra da Türkiye'de çalışmalarını sürdürüyor. Yaptığı önemli faaliyetlerden birisi de Kore Savaşı'ndan yaralı olarak gelen askerlerin hastanelerde hükümet ve senlika yetildileriyle ziyaret oluyor. Fotoğraflar falan var. Bu konu çok derin bir konu bana hmm, göre. Evet. Ve bu AİFSU görevini 2006 yılında tamamlıyor. 2006'da artık Avrupa iş Senekaları Federasyonu e, güçlenmiş durumda Gürebini ona deviriyor ama kendisini kesiyor. Etüç. E, e, evet. Nitekim işte Türk iş, efendim Kesk efendim akılla gelen bütün e, üst kurulların hepsi hem Etüç üyesi aynı zamanda Aşiref üyesiydi. Estonya. Estonya'daydı. Evet. Benim görüşüme göre dünyada sendika bir de kurum haline geldi zaten sendikalar. Sendika hareketlilik 2-10 yıl içerisinde tamamen eti kontrolünde ve yönlendirmesiyle sona erecek. Onun yerine nasıl bir örgütlenme kurulur onu bilemiyorum. Evet. Onu da bir başka programda evet. konuşalım isterseniz. Çünkü bu konu uzun. Daha Türkiye'nin sendikacı tarihi var. Bir başka programda onlara da değinmek umuduyla. İnan çok teşekkür evet, ediyoruz. Ağzına sağlık. Ederim, için. Sağ Sevgili dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Hoşçakalın. Marksizm notları programını dinlediniz. Ihr lernen und lehren, wie man braucht leben. Und sind und mich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 Sevgili Sol Radyo dinleyicileri, Marksizin notlarına hoş geldiniz. Ben Can Soyer. Bugün Metin ile birlikte küreselleşme tartışması yürüteceğiz. Ee, hocam küreselleşme tartışmaları 90'lı yılların hızlı başlıklarından biriydi. Ee, şimdi biraz e, sönmüş bir dalga aslında. Ee, aradan geçen yıllar sayesinde biraz soğukkanlı biçimde ele alabiliriz sanırım. Küreselleşme olgusunu nasıl anlamak gerekir? Şimdi aslında e, küreselleşme ile ilgili tartışmaların bu küreselleşme lafının cazibesinden... Bir ölçüde uzak kalıp daha serin kalma bakmaya çalışanlar dünyanızda bu son 20-30 yılın sözü edilen küreselleşmesinin öncesinde dünyamızın küreselleştiğine ilişkin pek çok veri ortaya koyuyorlar. Örneğin işte 19. yüzyıldaki yaygınlaşması daha önce çok daha önce Amerika kıtasının keşfiyle birlikte bir takım bitkilerin beslenme ile ilgili bir takım gıda maddelerinin devreye girmesi vesaire ve insanlar ve kültürler arasındaki alışveriş bağlamında vesaire daha önce de adına küreselleşme denmese bile dünyanın birbiriyle daha fazla ilişki ve etkileşim içerisine girmesi anlamında bir benzer süreç var. Şimdi son dönemin eğer adına küreselleşme denecekse bu küreselleşmeyi şöyle tanımlamak en doğrusu olur. Kapitalizmin, kapitalizmin artık... Rakipsiz bir dünya sistemi haline gelmesi ve üretim ve dağıtım olayının üretim ve tüketim olayının daha doğrusu hepsinin birlikte artık ulus devlet ölçeği sınırlarının dışına çıkması ve buna paralel olarak da buna paralel olarak da sermaye hareketlerinin çok hızlanması eskisine göre çok daha hızlanması sermaye hareketlerinin önündeki bir takım ulus devlet engellerinin kalkması ve kapitalist ülkelerin artık birbirine daha fazla bağımlı hale geldi. Yani bu üç başlığı son 20-30 yılın küreselleşmesinin ayırt edici daha önceki dönemlerden ayırt edici özellikleri olarak sıralamak mümkün. Dolayısıyla Marx'ın kapitalizmin gelişimi sürecindeki gözlemlediği ve tanıklık ettiği bir ilk küreselleşme sürecinden bahsediyoruz. Bizim yüzyılımızda, dönemimizde yapılan tartışmalar bahsettiğimiz yeni evet, olgularla evet, birlikte yeniden evet. çıkan tartışmalar. Şimdi aslında Marx'ta hiçbir zaman küreselleşme kavramı olmamakla birlikte örneğin Komünist Manifesto'nun belirli bölümlerinde belirli bölümlerinde daha doğrusu adıyla sanıyla günümüzün küreselleşmesinin tanımlandığını hmm. görmek mümkün. Yani artık Kapitalist üretimin, kapitalist üretimin belirli coğrafi, mekansal, mekansal sınırlılıklardan tamamen kurtulması, hı hı. E, giderek kurtulması daha doğrusu anlamında bir takım betimlemeler vardır. Yani Marx döneminin kendi kapitalizm dinamiklerini çözümlerken e, ortaya koyduğu tespitler, saptamalarda çok net bir küreselleşme tanımı çıkarmak mümkün. Evet. Ve zaten e, günümüzün küreselleşmesi de Marx'ın zamanında, tespit ettiği olguların daha da kalın çizgiler halinde belirginleşmesi, netlik kazanması ve artık gerçekten sınır falan tanımaması. Peki hocam tartışmalarla paralel giden kavramlardan biri de emperyalizmdi. Kimi yazarlar küreselleşme süreciyle ifade bulan e, olguların emperyalizmin yeni görünümleri, emperyalizmin ee, yeni hmm. içerimleri olduğunu söyledi. Kimileri de emperizm kuramının artık rafa kaldırılması hmm. gerektiğini, yepyeni bir e, aşamayla karşı karşıya olduğunu söyledi. Bu ilişkiyi nasıl kurmak gerekir? Yani küreselleşme kavramıyla emperizm kuramı arasında hmm. nasıl bir bağlantı vardır? Örneğin Lenin'in emperizm kuramı bugünün küreselleşme süreçlerini açıklayabilmekte midir? Şimdi ana çerçeve olarak Üzerinden başka şeyler eklemek, gerekli bir takım esinlikleri rötuşları tanımak koşuluyla Lenin temel çerçevesi Bugün de aynen geçerlini korumaktadır. Eğer bir takım ekler ya da üzerine bir şeyler koymak gerekiyorsa demin dediğim gibi buna e, şey eklemek lazım. Lenin'in betimlediği emperyalizm döneminden farklı olarak bugün kapitalist ülkelerin birbirine çok daha fazla bağımlı hale gelmeleri ve Gerçekten de o günümüzün küreselleşme adı verilen sürecinde mesela döneminde hiç olmayan bir faktör var. Mesela Çin parasının dolar karşısındaki değeri ya da doların Çin parası karşısındaki değeri bugün dünya dengelerini etkileyecek belli başlı faktörlerden biri sayılıyor. Çünkü Çin'in elinde çok fazla dolar rezervi. Söz gelimi bugün dünyanın petrol bölgelerinin evet şu ya da bu şekilde emperazmin denetiminden, kontrolünden çıkması durumunda dünya kapitalist sisteminin ayakta kalıp kalamayacağı çok ciddi tartışmalı bir konudur. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Günümüzün kapitalist e, üretim sistemi çok yaygınlaşmasına rağmen sayısız hassas denge üzerine oturuyor. Hı. Sayısız hassas denge üzerine oturuyor ve kanınca, kanınca hani bugünkü emperazmin Eskisi gibi birinci ve ikinci dünya savaşlarında olduğu gibi topyekun savaşlarla kendini dışa vurmamamasının, vuramamasının ya e, da başlıca nedenlerinden biri bu sayısız hassas denge. Lenin'in emperyalizmi kuramındaki önemli başlıklardan biri de e, emperyalizmle savaş arasındaki ilişkiydi. Hı hı. Küreselleşme tartışmalarında da çok üzerine gidilen notlardan biri buydu. Klasik emperyalizmden farklı olarak küreselleşmenin tüm dünyayı bir demokratikleşme, özgürleşme hep barış getireceği yönde bir şeydi. Bu öngöründe tutmadığını evet, söyleyebiliriz o, o, o çok açık. O öngöründü tutmadı? çok açık bir biçimde ortada. Gerek Birinci Dünya Savaşı'nda, gerekse 2 Dünya Savaşı'nda dünya kapitalizminin hala yayılma, yayılabileceği yani kapitalist üretim sürecinin bir parçası haline getirebileceği bakir alanlar vardı. Hı hı. Bakir yani. alanlar vardı. Şimdi artık öyle bakir alan diye bir şey kalmadı. Ee, İkinci Dünya Savaşı sırasında biliyorsunuz işte koskoca bir Sovyetler Birliği giremediği bir alandı. E şimdi böyle bakir alan da kalmadı. Dünyada kapitalist üretim ve tüketim kalıplarının uzanmadığı herhangi bir yer kalmadı. E bu artık sınırlarına geldi ve bu sınırlara geldikten sonra da kapitalist devletler arasındaki toplu savaşın nedenlerinden biri ortadan kalktı. Bu yayılmışlık ve her şeyi her yere uzanmışlık çerçevesinde artık spesifik bölgeler, özel bölgeler ön plana çıkıyor. Oradaki huzursuzluklar, kaynaşmalar emperyalizm bugünkü döneminin savaş açısından, savaş bağlamında kendini dışa vurması oluyor. En çok öne sürülen tezlerden biri şuydu. Emperyalizm döneminde ülkeler arasında hiyerarşik ilişkiler vardır. Bazı ülkeler sömürücü ülkelerdir, bazı ülkeler sömürülendir. Bu, küreselleşme süreciyle birlikte ortadan kalkacak denildi. Ama bugün dünyasına baktığınızda yine evet, e, küresel de. dünyanın içinde birtakım hiyerarşiler çok kesin, çok kesin var. Hatta bununla ilgili ben son döneme ilişkin somut bir örnek vereyim. Geçenlerde en az gelişmiş ülkeler konferansı vardı İstanbul'da. Bu ILO başkanı, yani ILO genel direktörü daha doğrusu Juan Somavia, Şilli bir adam bu. Hani Dünya Bankası, IMF falan gibi belirli bir zihniyet sahibi kesimlere göre daha sosyal adaletçi vesaire, daha emekten yana falan bir adam başında bulunduğu kuruluşun şeyi icadı. O ilginç bir şey söylüyor. Yani tam da senin açtığın konuya ilişkin olarak ya ben diyor Şili'yim diyor. Biz diyor alışmıştık, biliyorduk diyor. Bizim gibi ülkeleri Latin Amerika ülkelerine, başka az gelişmiş ülkelere şunu yap, bunu yapma paranı şöyle şey yap işte kemer sık, şu politikaya uyula, devlet tarımından desteğini çek filan emirler yağdırırlardı diyor. E şimdi bakıyoruz diyor bir Avrupa ülkesi başka bir Avrupa ülkesine aynı şeyi yapıyor diyor. Yani Yunanistan'a belki yerarşinin derinlerinde yani hiyerarşinin mi? hani artık salt işte en gelişmiş şey ne bileyim kapitalist dünya ve az gelişmiş ülkeler gibi bir ikilik yerine şimdi artık kapitalist ülkelerin kendi içinde de ciddi bir hiyerarşi var. Peki hocam biraz eksenimizi değiştirelim isterseniz küreselleşme tartışmaları aslında e, maddi boyutları yanı sıra bir de ideolojik saldırı hmm. olarak gözümüze çarptığı geçtiğimiz dönemde çok genel bir isimlendirmeyle küreselleşme ideolojisi dediğimizde Tam olarak neyi kastedebiliriz? İki düzlemde bu tartışılabilir. Birincisi dünyanın gidişatına bakmaya meraklı... Bu konuda çözümlemeler yapmaya meraklı, aralarında Marx'ların de olduğu bir aydın kesimden söz edebiliriz. Aydın kesimin küreselleşme bağlamındaki başlıca ideolojik tartışma alanını tarihin sonu ve ideolojilerin sonu oluşturuyor. Bu başak bir şey. Hani tarihin sonu, ideolojilerin sonu derken bunu sırf böyle Fukuyama'nın şeyine bağlamamak lazım. Çünkü bu Sovyetlerin çöküşü ve dünyanın aldığı yeni şekillenmeyle birlikte bir şeylerin artık kapandığı, belirsizliklerle dolu yet yeni bir döneme girildiğine ilişkin, Marksistler tarafından da ileri sürülen bir takım tezler var. Bu ideoloji planında, ideolojik planında entelektüel kesimde, aydın kesimde süre gelen tartışma. Ama eğer sıradan insanları halk kesimlerini ele alırsak bana göre küreselleşmenin hiç tahmin edilmeyen kırmak içinde kullanıyorum bu tabiri gayrimeşul çocuğu var. O da Milliyetçiliğin iyice kabarması, milliyetçiliğin iyice kabarması ve artık küreselleşmenin neredeyse bir eş refakatçisi haline gelmesi, milliyetçiliğin. milliyetçiliğin. Oysa küreselleşme savunucuları ya da küreselleşme güzellemecileri artık böyle mikro milliyetçiliklerin ortadan kalkacağını, işte dünyanın küresel bir köy olacağını, işte çeşitliliklere, farklılıklara acayip bir hoşgörü ortamının yerleşeceğini vesaire söylüyorlardı. Oysa günümüzün tırnak içerisinde küreselleşme süreci, o güzellenen küreselleşme süreci dünyanın istisnasız her yerinde milliyetçiliği daha da körüklemiştir. Bu sadece işte ne bileyim dünyanın periferisindeki bir takım ülkeler, bir takım özel bölgelerdeki ülkeler değil. En gelişmiş kapitalist ülkeyi de alsanız, işte Amerika'sı, İngiltere'si, Avrupa ülkeleri vesaire bunların her birinde çok ciddi bir milliyetçilik ve Klasik deyimi kullanacak olursak bir öteki bulup o ötekiyi günah keçisi haline getirme. eğilimi değil Küreselleşmenin adeta alamet-i durumuna geldi. Zaten şöyle de enteresan bir durum var herhalde. Marksizmin bütünlük anlayışını son derece totaliter bulanlar küreselleşme sayesinde dünyanın bütünlüklü bir köy haline gelmesinde niyeyse bir demokratik... Evet, onlar öyle oluyor bir şey buluyor. Peki hocam biraz da ulus devletlerin işlevi sorunu tabi gündeme geliyor. Küreselleşmiş dünyada ya da küreselleşen dünyada ulus devletlerin varlığı, işlevleri buharlaşmış mıdır? Ulus devletler tamamen yok olmuş mudur? Buradan e, ölçek sorununa da geçebiliriz. Sosyalist mücadelenin ölçeği sorunu da tartışmaya açıldı bu dönemde biliyorsunuz. Şimdi ben bu konuda en başta iki kavram. Bütün bu e, senin şimdi açtığın başlığa ışık tutacak, oradan yönünmesini gerektirecek bir önem taşıdığını düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi eşitsizliğine birleşik gelişim Diğeri de zayıf halkadır. Gerçekten kapitalizmin gidişatını tahlil etmeye çalışanlar, bir de kafalarında devrim diye bir sorun olanlar, küreselleşme dediğimiz olguyu kabul etseler bile, evet böyle bir olgu vardır diye kabul etseler bile, bu olguya mutlaka ve mutlaka eşitsiz birleşik birleşik gelişme ve zayıf halka kavramları ışığında bakmak zorundalar. Şimdi ulus devletlerle bağlantısı da şöyle. Bugün dünyada, eğer kapitalizm gene eşitsiz ama birleşik gelişiyorsa ve bu eşitsiz ve birleşik gelişme ortaya zayıf halkalar çıkarabiliyorsa, çıkarıyorsa böyle bir potansiyel barındırıyorsa bu zayıf halkaları bu zayıf halkaları en başta birinci olarak ulus devlet ölçeği dışında başka bir ölçekte düşünmek mümkün değildir. Mümkün değildir. Ha şu olur kabarmalar, ayaklanmalar, huzursuzluklar. Dünyanın tek ülkeyle sınırlı kalmayan bir coğrafyasını sarabilir ama neticede değişiklik, somut değişiklik, iktidar değişikliği, yeni düzen, yeni yönetim vesaire vesaire mutlaka ve mutlaka ulus devlet ölçeğinde realize olmak durumundadır. Başka bir alternatifi yoktur. Zaten iktidar perspektifi olan bir hareketin bir... ulus devlet ötesinde evet. bir iktidar tespit etmesi ve ele geçirmesi pek mümkün olmayacak. Zaten, zaten. Eşitsizle birleşik, geliş, birleşik gelişme ve zayıf halka derken biz böyle sırf e, teorik bir laf etmiyoruz. Bu iki kavram şunu da beraberinde getiriyor. çeliştiler hem çeşitlenme anlamında hem de yoğunlaşma anlamında, derinleşme anlamında spesifik olarak belirli bir coğrafya yığılır, onun üzerine yığılır. Ve hem ortak tarihsel gelenekler, hem mücadele geleneği, hem somut iktidar biçimleri, hem o ülkeye özgü çelişkiler vesaire vesaire bunların hepsini bir potada topladığımızda bu pota bu pota yani artık iyice kırılgan hale geldi düzenin artık daha kırılgan hale geldi e, bu potayı ulus-devlet ölçeği dışında başka bir yerde bulamayız evet. yani bölgesel olabilir ama bunun da sınırları vardır mesela tüm bir kıtayı saracağı günleri beklemek biraz e, zor ya da bunun pek bir şey yok. Belirli bir coğrafi bölgeyi kapsasa bile sonuç yani nihai gerçekleşme, işte bunun adı iktidar değişikliğidir, düzen değişikliğidir, şu bunun ilk planda mutlaka mutlaka ulus devlet ölçeğinde olması lazım. Evet. Ha, bu ulus devleti ölçeğinde gerçekleştikten sonra belki başka coğrafyalara yeniden sirayet edebilir. O ayrı. Evet. E, bu tartışmada Seattle eylemlerinden sonra çok yoğunlaşmıştı. Küreselleşme sürecinin solun mücadele e, alanına da yeni imkanlar sunduğu tartışıyordu. Hmm. Ölçek meselesini biraz oraya girdik. Bunun da Marxizmin enternasyonist karakterine uygun olduğunu, hmm. hatta gerçek bir enternasyonel mücadele yürütme şansı olduğunu söyleniyordu. Dolayısıyla küreselleşme ile enternasyonizm arasındaki ilişkiyi de birkaç cümle açabilir misiniz? Ben, işte, şeyler şeyler. ben şunu söyleyebilirim yani. Şunu inkar etmek mümkün değil. Sırf küreselleşme denilen süreçte değil, iletişim teknolojilerinin vesaire devreye girmesiyle bugün gerçekten e, insanlar eskisine göre çok daha geniş ölçeklerde, çok daha geniş coğrafi ölçeklerde tepki verebiliyorlar, protesto edebiliyorlar, hayır istemeyiz diyebiliyorlar. Bunların hepsi doğru. Ama ben şundan bahsediyorum. Bu tepkilerin, bu birikimin, bu protestoların somut bir mücadeleye ve İktidar hedefine yönelmesinden bahsediyorum. Şimdi işin ilk yanında gerçekten bir şey vardır. Enternasyonalleşme e, vardır. Dünya ölçeğinde bir yaygınlaşma vardır. Ama bu yaygınlaşma kesinlikle ve kesinlikle kendi tanımı gereği şeyi zorunlu kılmaz. E, değişikliklerin de yine dünya ölçeğinde olacağını hı hı. zorunlu kılmaz. Burada ulus devlet e, ölçeği hala geçerliliğini korumaktır. Ha şunlar olabilir bakın, yani Seattle olayında ya da anti-küreselleşmeci hareketlerde şurada burada olduğu gibi. Yani örneğin IMF eskisine göre politikalarını bir derece değiştirebilir. Eskisi gibi bazı şeyleri empoze etmekten vazgeçip başka kanallara yönelebilir. Ha bunlar olabilir ama ben bunlar ulus devleti falan ölçeğine filan gerek yoktur. Dünya ölçeğinde, global ölçekte bunlar olabilir. Benim burada küresel ölçekte olması henüz düşünülemeyecek olan, mümkün olmayan dediğim şey. Radikal dönüşümler ve iktidar değişikliklerdir. Onlar mutlaka ulus devlet ölçeğinde olmak zorundadır. Peki hocam son olarak şunu sorayım size. 90'lı yıllarda çok hararetli bir tartışma konusu olduğunu söylemiştik. Sol bu tartışmalara nasıl yaklaştı sizce? Yani Türkiye Solu başta olmak üzere küreselleşme tartışmalarını ele alırken hataları neydi? Nelerde yanlışlık yaptı? Bu tartışmayı ne şekilde yürütmesi gerekiyordu da yürütmedi? Valla şimdi ben 90'lı yılların başından başlatacak olursak benim izleyebildiğim kadarıyla Türkiye Solu'nun geri duran, sıkı duran kesimleri dışında etkisi nüfuzu fazla olan işte ...tanınmışlıkları olan, medyada yerleri olan, yazdıkları çizdikleri okunan, söyledikleri dinlenen kesimlerin büyük bir bölümü... ...büyük bir bölümü gerçekten gerçekten dünyada her şeyin yeni baştan düşünülmesini gerektiren bir yeni dönem başladığını düşünüyorlar. Yani burada sınıf mücadelesi artık bambaşka bir bağlamda düşünülecek. İşte ne bileyim anti bambaşka bir bağlamda düşünülecek. Hatta belki de şey denecek ya böyle bir mücadele gündemi kalmadı denilecek. Evet. Ee, belki de belki de artık siyasi iktidar perspektifi ortadan kalkacak. Bunun yerine kitlesel protestolarla, kitlesel hareketlerle falan mevcut iktidarların şuraya ya da buraya zorlanması gibi bir evrimci bu süreç yaratacak. İşte kardeşlik hakim olacak, barış hakim olacak vesaire vesaire. E, bu mücadele boyutu dışında. Bana göre Türkiye solunun bir kuşağı yani işte 70'li yıllarda, 60'lı yıllarda etkili olan, işte dediğim gibi yazdığı çizdiği okunan e, bir kesim bu fikriyatı ciddi bir biçimde teşne olmuştur. Teşne olmuştur. Ama e, bu teşnenin dışında sıkı duran sağlam duran de olmuştur. Çok şey yapmasalar bile kendi konularını doyurucu yetkin biçimde açıklamayanlar da dair olmak üzere, açıklayamayanlar da olmak üzere sezgisel veya içgüdüsel biçimde sağlam yerde duranlarla birlikte bu konumlarını yani bu ana dalgaya kapılmaman konumlarını gerekçelendiren ve doyurucu biçimde açıklayan kesimlerde de olmuştur ama Başak Kuları'na bakmak gerekirse 90'dan sonra Türkiye Solu bu şeyler açısından bakıldığında lafı sözü dinlenen meşhur olmuş insanlar açısından bakıldığında kötü bir sınav vermiştir. Evet, zaten bu kadar büyük iddialarla evet. yolu çıkan bir tartışma da 2-3 yıllık bir fırtınanın ardından şu anda tamamen unutulmuş evet. bir gündem evet. haline geldi. Dolayısıyla Türkiye Solu'nun bu tartışma yapalıklama atlayan kesimleri de biraz havada kalmış. Evet. Oldu evet. De de. Peki hocam çok teşekkür Teşekkürler. ediyoruz kattığınız için. Sevgili dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Marksizm Notları Şu programını dinlediniz. <gülüyor>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 hazırlayan ve sunan Metin Çulhaoğlu ve Can Soyer Müzik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 Dinleyiciler, Marksizm notlarına hoş geldiniz. Ben Can Soyer. Bugün Metin Çuloğlu ile birlikte Marksizm ve Modernizm ilişkisini tartışacağız. Tartışmamız süresi içerisinde Modernizm, Modernleşme ve Modernite kavramlarını, Modernlik kavramlarını masaya yatıracağız. Fakat öncelikle sanırım Modern kavramının ne anlama geldiğiyle başlamak gerekiyor. Belki şöyle bir... Başlangıç işe yarar. Modern olanın kendi meşruiyetini kendi varlığıyla kuran olduğunu söyleyebiliriz sanırım hocam. Yani var olabilmek için, meşruiyetini ve geçerliğini koruyabilmek için kendisinden önceki ya da kendi dışındaki bir otoriteye ihtiyaç duymayan, örneğin Tanrı'nın buyruğuna, kralın iktidarına, geleneğin onayına soydan gelme bir ayrıcalığa ihtiyaç duymayan bir düşünüş biçimi olarak tanımlayabiliriz belki modernliği. Burada modernlik elbette dini, iktidarı geleneği tamamen ortadan kaldırmıyor buharlaştırmıyor fakat bunlara muhtaç olmak yerine modernlik bütün bunları kendisine muhtaç kılıyor. Yani her biri modern olanın içine çekilmek, modernliğin sınırları dahilinde davranmak, varoluşlarını modernliğin kurallarına uyumlaştırmak zorunda kalıyorlar diyebiliriz belki. Bu anlamda modern olmak, salt eski yeni karşıtlığının dışına taşan kök farklı ve özgün bir düşünüş biçimini ifade ediyor diyebiliriz sanırım. O halde ilk sorum şu. Modern olmak ne demektir? Modernlik bize ne anlatıyor? Modernlik kavramı ya da modernleşme kavramı modernizasyon kavramı Marksist literatürde rahatlıkla kullanılabilir. Ancak bir şartla eğer biz modernleşmeyi modernlik durumlarını feodal toplumun bağrından ortaya çıkan kapitalistleşme meta üretimi süreçleriyle ilişkilendirmezsek yani modernleşmeyi salt bir yaşam tarzı bu yaşam tarzının neyin ortaya çıkardığını, hangi dinamiklerin ortaya çıkardığını hiç bakmadan salt bir yaşam tarzı, insanların düşüncesinin ürünü olan, insanların düşüncelerinin ürünü olan bir şey olarak görürsek temelini doldurmamış oluruz. Onun için ben şöyle çok kısa bir şey yapacağım. Bazı batılı akademisyenlerin, düşünürlerin ki bunların arasında Marxistler de vardır. Söyledikleri gibi özellikle 17. yüzyıldan başlayarak ortaya çıkan ve meta üretimi, kapitalistleşme, burjuvazinin gelişmesi süreçlerine eşlik eden ve bunları hem destekleyen hem de bu gelişmelerin ürünü olan bir takım toplumsal, siyasal kültürel vesaire değişikliklerin hepsine birden modernleşme adını verebiliriz. Yani çok soyut olmaması için örnek de vereyim. Merkezi bir pazarın ortaya çıkması, kapitalist üretimin gelişmesinin dayattığı eğitim, toplumsal yaşamda bir takım yeni tarzların vesaire ortaya çıkması, yeni kültürel dinamikler vesaire vesaire bunların hepsini önce aydınlanmaya bununla birlikte eş zamanlı olarak kapitalist üretim ilişkilerinin yaygınlaşması temelde bunları görebiliriz modernleşme bütün bu temeldeki dinamiklerin insanların yaşamına toplumsal yaşamına toplumun örgütlenmesine siyasal iktidarın örgütlenmesine getirdiği değişikliklere de modernleşme Diye diyor, diyor. diyebiliyoruz. Peki hocam biraz da bu modernliğin olanakları ve sınırlıkları Hı. konusuna girelim isterseniz. Bizler modernliğin yekpare ve monolitik bir program değil de karşıtlıklar ve çelişkiler de barındıran Hı. bir düşünce Hı. ve deneyim tarzı olduğunu söyleme eğilimindeyiz genel olarak. Bu anlamda modernliğin eğer deyim uygunsa çoğul bir karaktere sahip olduğunu, örneğin baskıyı olduğu kadar direnişi de Hı. disiplini olduğu kadar özgürleşmeyi de evet. akıl dışını da, aklı da gelişimi de, yıkımı da, parçalanmayı da, bütünlüğü de, umudu da belir de, ...kurtuluş istencini de felaket <gülüyor> beklentisinde içerdiğini söyleyebiliriz. Böyle bir bütünlüğe sahip olduğunu söyleyebiliriz. Hatta örneğin Berman gibi düşünürler. Modernliğin bizzat bu çok anlamlılık, bu çelişkili ve gerilimli olasılıklar alanı olduğunu söylüyorlar. Oysa modernlik eleştirilerinde modernliğin içerdiği olasılıklardan birine indirgenmesi... ...modernliğin bu çoğul karakterinin tekilleştirilmesi yönünde çabalarla karşılaşıyoruz. Yani ya özgürleşmeye, gelişime, bütünlüğe, akla, umuda, kurtuluşa... Ya da baskıya, disipline, yıkıma, akıl dışına, belirsizliğe, felaket haline indirgenmiş bir modernlik anlayışı sunuluyor bizlere. Evet. Öyleyse bu modernliğin imkanları ve kısıtlıkları bahsini şu soruyla devam ettirebiliriz belki. Modernliğin bu çoklu karakterini, modernlik eleştirilerini de göz önünde tutarsak nasıl ele almak gerekiyor? Modernleşmeyi demin anlattığım bağlamda ucu açık bir gelişme olarak görmek gerekir. Yani eğer tarihin bir mantığı varsa, tarih belirli mantıksal aşamaları izliyorsa e, sermaye sınıfının doğuşu, kapitalist üretim ilişkilerinin egemen olmasıyla birlikte bu evrenin başka bir evreye doğru açılması gerektiğini ya da açılacağını varsayabiliriz. Şimdi modernleşme nasıl bu temeldeki dinamiğin bir getirisi ise, uzantısıysa ve bu anlamda ucu açıksa sınıf egemenliğiyle birlikte, sınıf egemenliğinin pekiştirilmesiyle birlikte modernleşme aynı zamanda verili, kurulu düzeni tahkim edecek, berkitecek, onu dış etkilere ya da düşmanlarına karşı savunacak bir takım yollara başvurmuştur. Bu yolların arasında örneğin devlet iktidarının aygıtının rasyonelleştirilmesinden tutun da bir zamanlar e, mücadele edilen yani aydınlanma döneminde mücadele edilen bir takım ögelerin, unsurların, ilk kurumların, ideolojik motiflerin vesaire vesaire bu kez modernleşmenin içine senin en başta söylediğin gibi soğurulması. Yani burada ikili bir yan görüyoruz tekrar edecek olursak. Bir yanıyla modernleşme getirdiği tarihsel ilerlemeyle getirdiği modern sınıflarla mesela ne deriz biz? Modern proleterya deriz değil mi? Bir yandan ileriye doğru ucu açık bir istikamete işaret ederken diğer yanıyla da sınıf egemenliğinin kurulması ve bu sınıf egemenliğinin sürekli kılınması açısından modernliğin aslında doğuşta içinde pek olmayan bazı başka unsurlarla yani kimisine karşı mücadele ettiği bazı unsurlarla daha sonra eklemlendiğini görüyoruz. Yalnız şunu hemen söyleyeyim. Kesinlikle ve kesin sen de sanıyorum başta ona işaret etmiştin. Modernlik başka bir olgunun içine soğurulmaz başka olguları modernleşme ya da modernlik kendi içine soğurur. Evet. Yani mesela bugün Türkiye'den bir örnek vermek gerekirse bilmiyorum ne kadar dinleyiciler katılır ama bana göre AKP kendi zihniyetine şu ya da bu ölçüde bir modernleşmeyi almış değildir. Modernleşme kendi içine AKP'yi almıştır. Evet. Yani AKP'yi soğurmuştur. Ama burada tabii şey olmuyor. Soğurma deyince örneğin AKP modernliğin içerisine soğuruldu diye kendi kimi özelliklerinden vazgeçiyor değil. O özelliklerini gene koruyor. Bunlar bazen çelişkili oluyor, bazen de bayağı yan yana, baş başa iyi idare edebiliyor. Modernleşmeyi, modernliği tartıştık az çok. Bir de bunun biraz daha sistematize hale getirilmiş. Felsefede, estetikte, hmm. hatta mimaride örneklerini gördüğümüz modernizm var. Modernizmi nasıl tanımlamak gerekir? Daha doğrusu modernizm nedir? Bir ideoloji midir? Bir dünya görüşü müdür? Hmm. Bir siyasal program mıdır? Yoksa salt bir deneyim yığını mıdır? Buna nasıl bakmak lazım? Valla takısı gelirse hani modernleşme dedik, modernizasyon dedik, modernlik durumları dedik. Modernizm diye izm takısı getirecek olursak ben modernizmin bir ideoloji sayılabileceği kanaatinde değilim. Peki modernizm diye bir şey varsa ve ideoloji değilse nedir? Modernizm modernleşme sürecinin getirdiği olgulara ve durumlara ayak uydurmak isteyen insanların, kurumların durumlarıdır. İkincisi gene modernleşmenin ortaya çıkardığı durumlara, yeni olgulara ilişkin bir bakışın yorumlanarak harmanlanarak dışa yansıtılmasıdır. Ekspresyonudur. Dolayısıyla modernizm dediğimizde mimariyi de katabiliriz. Çeşitli sanat etkinliklerine baleyi vesaire vesaire de katabiliriz. Yani bu anlamda modernizm bir insanların modernleşme sürecinin temelinde kapitalistleşme olan modernleşme sürecinin getirdiği durumlara intibak için toplumsal ilişkilerini ve toplumsal kurumları yeniden düzenlemeleridir. Modernizm bu anlamda. Bir de bu yeni olguların düşünsel sanatsal üretim süreçlerinde belirli eklemlemelerle harmanlanarak dışa yansıtılmasıdır. Yani ideoloji olarak görmüyorum ben bunu. Evet. Modernizmin kendisini diğer ideoloji kategorilerinin yanında kendi başına bir ideoloji olarak e, görebileceğimiz kanısında değil. Belli bir olgunluğa eriştiyse eğer bu kavramlarla ilgili tartışmamız, şimdi de Marksizmle Modernizm ilişkisine geçebiliriz herhalde. E, Modernizmin çokluğu ve çelişkili karakterinden söz ettik az önce. Fakat bu çoğul karakteri bir tür başıboşluk olarak düşünmemek için bu çoğulluğun bir olumsallık anlamına gelmediğini, çeşitliliğin içinde belirli yasallıkların da yattığını söyleyebilmek için bir başka kavrama, sınıf kavramına ihtiyaç duyuyoruz. Zira modernliğin çoğu anlamlarından hangilerinin gerçeklik kazanacağının da belirli bir dönemdeki sınıf mücadelelerinin koşulları ve sonuçları tarafından belirlendiğini söylüyoruz. Bu anlamda Marx'ın modernizm ya da modernite, modernlik eleştirisini de göz önünde tutarak Marksizmle modernite, modernlik arasındaki ilişkiyi nasıl tarif etmek gerekir? Örneğin Marx bir modernizmdir. Marx'ın modernizme bak bakışı ve eleştirisi hmm. temelde nedir? Vallahi ben buna çok kısa cevap vermenin yeterli olacağı kanaatindeyim ve bir başka benzeşmeyle, benzeşmeden hareketle bunu söyleyebilirim. Bana göre Marxizmle modernleşme arasındaki ilişki, Marxizmle aydınlanma arasındaki ilişkiyle bir ve aynı şeydir. Yani nasıl aydınlanma insanlığın önüne çok geniş bir spektrum, bir yelpaze şey yapmışsa, daha sonra kendi devrimini yapan burjuvazi kendi düzenini tahkim etmek için bu geniş yelpazeyi nasıl belirli bir noktada düğümlemiş ise gene modernizmde bu yelpazeyi çeşitliğine rağmen modernleşmenin getirdiği olanca çeşitlenmeye rağmen burjuva düzeni bu modernleşmeyi belirli noktalarda düğümlemiştir. Nasıl aydınlanma ileriye doğru bir açılımsa ve bu düğümlenmeden sonra Marx kendisiyle Marxizmle aydınlanma arasındaki ilişki kurulabiliyorsa onlar düğüm attılar biz bu düğümü çözüp daha ileriye götüreceğiz deniyorsa Marksizm ve şey ilişkisi içinde geçerlidir. Modernleşme ilişkisi içerisinde. Yani bugün burjuva düzeni kapitalist düzen işte modernleşme budur buraya kadardır, böyle tanımlanabilir bunun ötesi yoktur diyorsa Marxistlerin de hayır modernleşme burada düğümlenecek bitimli bir süreç değildir. Hı hı. Bu düğümü çözüp daha ileriye insanlığa götürmek lazım. İnsanlığa götürmek lazım. Yani evet. Bu şekilde bakabiliriz Marx'inle modernleşme ya da modernizm arasındaki ilişkiye. Evet. Sanırım Marx da böylesi bir düşünceyle sürekli modernliğin imkanlarını hı hı. anlatırken bir yandan bir yandan da modernliğin sınırlı burjuva evet, formuna evet. işaret ediyor. Evet. Bu burjuva formu modernliğin önündeki imkanları nasıl kısıtladığını anlatıyor. Şimdi bu cover kuramları belki kısaca bir tekrar toparlamanıza da yarayabilecek bir soruyla devam edelim hocam. Modernliğin, modernleşmenin toplum kuramına ve tarih çalışmalarına e, yansıması nasıl olmuştur? Burada modernlik, modernizm ve modernleşme kavramlarını belki tekrar kısaca ayırabiliriz. Onun ötesinde bir burjuva modernleşme okulu, modernleşme kuramı var. Sosyalist deneylerin, sosyalist ülkelerdeki modernleşme deneyimlerinin arkasında yatan bir sosyolojik kuramsal bakış açısı var. Şimdi önce şunu söylersek yerinde olur herhalde. Burjuva modernleşme kuramlarının çok büyük ölçüde temelde... Temeldeki sınıf dinamiklerini reddeden, temeldeki sınıf dinamiklerini reddeden ya da es geçen bir bakış açısına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin gerek batılı toplumlardaki modernizasyon süreçleri gerekse batılı olmayan toplumlardaki modernizasyon süreçlerine, bakışlarına baktığımızda burjuva akademisinin ya da kuramlarının şunu görürüz: maddi sınıf dinamikleri hiç dikkate alınmadan ya da es geçilerek bir takım düşünsel dinamiklere, örneğin hiç sınıfsal temeline bakmadan salt aydınlanma düşüncesinin açılımları ve rasyonizasyon çabaları olarak görülebilir. Örneğin John Locke'a bakılır, Rousseau'ya bakılır, başka e, düşünürlere bakılır ve bunların hangi ortamda, hangi tarihsel süreçler içerisinde düşüncelerinin şekillendiğine fazla bakılmadan e, işte Locke şöyle der, Rousseau böyle der, işte bunların e, düşüncelerinden modernizm çıkmıştır, modernleşme çıkmıştır diye tamamen işi idealistçe gören bir yaklaşıma sahiptir. Modernleşme kuramları. E, bu kuramların batılı olmayan toplumlara uygulanma ise gene sınırsal dinamikler pek dikkate alınmadan ya da hiç dikkate alınmadan o ülkelerdeki modernleştirici iradenin batıya öykünme batıya benzeme batıyı yakalama girişimlerine indirgenir. Yani hiç sınırsal dinamikler dikkate alınmaz. Peki hocam gerçi siz biraz girdiniz ama isterseniz o ilişkiyi biraz daha açıklamak adına modernleşme ile kapitalistleşme arasındaki ilişkiyi Hı -hı. tekrar sorayım. Size. Modernleşme sürecinin bir parçası olarak görebileceğimiz bir takım yenilikleri bir takım gelişmeleri, istisnasız bunların hepsini birebir kapitalist gelişme dinamiklerine bağlamak mümkün olmayabilir. Ama neticede, neticede şu vardır. Modernleşmenin tezahürleri, görünümleri, sonuçları olarak tespit edebileceğimiz şeylerin çok büyük bir bölümü doğrudan doğruya meta üretimi ve onun gereklilikleriyle çok rahat bir biçimde ilişkilendirilebilir. Birincisi bu. İkincisi doğrudan ilişkilendirilemeyecek modernite olguları bile son tahlilde, son tahlilde ve sonunda meta üretiminin, kapitalizmin gerekliliklerine göre yeniden biçimlenir. Doğrudan doğruya ilişkili olmayanlar bile bu anlamda yeniden biçimlenir. Bu durumda gerek doğrudan doğruya onun uzantısı olan modernlik olgularını, gerekse doğrudan ilişkisi olmasa bile son tahlilde onun tarafından şekillendirilen modernlik durumlarını bir arada e, mütalaa edecek olursak, modernleşmenin kapitalizmle kapitalizm gelişmesiyle eş zamanlı olarak yürüyen ve bu temeldeki kapitalistleşme ve meta üretimi olgusunun getirdiği toplumsal yaşamda, kurumsal yaşamda vesaire getirdiği düzenlemeler olarak görmek, adlandırmak mümkün. Peki hocam son olarak geç modernleşme kavramını Hı. isterseniz konuşalım. Geç modernleşme sürecini temel olarak nasıl tanımlamalıyız? Bu sürecin Hı. temel özelliklerini nerede aramalıyız? Bir kere kapitalizm diyoruz işte bunu şu bu şekilde tanımlıyoruz ama hiç unutmamamız gereken bir gerçek var. Hani daha önce de konuşmuştuk manifestoda vesaire çok net vurgulandığı gibi kapitalizm aslında bir dünya sistemi. Yani işte işte ben Fransa'da kapitalizm olsun bilmem İngiltere'de olsun işte başka yerlerde boşver falan değil kapitalizmin doğası gereği bir dünya sistemi olmak zorunda doğası gereği dünya sistemi oluyorsa o zaman bunun Fransa İngiltere vesaireden bağımsız olarak kapitalizm denen bir olgu'nun dünyanın başka yerlerine uzanmaması mümkün değil dünyanın başka yerlerine sarkmaması buralara uzanmaması mümkün değil şimdi burada şöyle bir durum çıkıyor kapitalizmin doğası gereği mutlaka uzanması gereken coğrafyalardaki durum ne? Şimdi bu coğrafyalardan bazılarında hemen hemen hiç kapitalizmle kapitalizleşme yönünde bir eğilim yok. Bazılarında ise bu yönde bir eğilim var. Şimdi burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Bir, kapitalizmin yayıldığı ülkelerde modernleşme hiçbir şekilde hiçbir şekilde kesinlikle hiç içeride o ülk coğrafyada bir zemini yokken maddi karşılığı yokken tepeden gelmiştir düşüncesi yanlıştır bir. Kesinlikle yanlıştır. Hani çok geri Afrika toplumlarını falan kastetmiyorum. Türkiye gibi ülkeleri kastediyorum. İran'ı vs. Başka pek çok buna benzer ülke, Latin Amerika ülkeleri vesaire vesaire. Yani buralarda zaten kapitalizm buralara uzandığı zaman oralarda da bir takım sınıfsal dinamikler vardı. Yani böyle dışarıdan sıfırdan empoze edilmemiştir kapitalizm ve modernleşme. Birincisi bu. Ama geç modernleşme dediğimiz olguya baktığımızda burada Anthony Giddens'in kullandığı bir kavrama sanıyorum başvurmakta fazla sakınca yok. O da düşünümsellik kavramı. Yani reflexivity denilen kavram. O da şu. Yani siz geri kalmış bir ülkede henüz modernleşme sürecine belki de daha tam girememiş bir ülkelerden Ülkede, o sürece girmiş, o sürecin ileri evrelerine gelmiş bir ülkelerin, gelmiş ülkelerin deneyimi hakkında, onların yaşadıkları hakkında bilgi sahibiyseniz, bunları biliyorsanız, eşsiz siz şey yapamazsınız. Sanki hiç bunun bilgisine sahip değilmişsiniz gibi davranamazsınız. Ne yaparsınız? Ben de onlar gibi olacağım deyip bir takım tedbirlere başvurursunuz. İşte devrim yaparsınız 1908'de olduğu gibi, başka ülkelerde olduğu gibi. Ya da Almanya'da mesela 1800'lerin sonunda ve İtalya'da yine 1800'lerin sonunda olduğu gibi tam anlamda ulus devlet kurulurken, siz Fransa'nın, Amerika'nın ve İngiltere'nin deneyimlerinin bilgisine sahip olarak bazı önlemleri baştan alırsınız. Onların doğal süreçler içerisinde geçtiği merhalelerde çıkan deneyimleri siz o deneyimlerin bilinci, bilgisine vakıf olarak bazı şeyleri önceden şey yaparsınız. Mesela Bismarck zamanında Almanya'da ne bileyim bir tür sosyal devlet denen şeyin ortaya çıkması gibi. Ha bu işte düşünümsellik demektir. Örneğin Türkiye söz konusu olduğunda da bana göre modernliğin ve modernleşmenin deneyimine, tarihsel deneyimine vakıf olan modernleştirici irade Türkiye'de örneğin bunu yapmıştır. Hiç maddi temeli yoktur demiyorum. Ne bileyim burjuvazi vardır, Selanik burjuvazisi vardır, Anadolu eşrafı vardır. Yani belirli bir sermaye birikim düzeyine ulaşmış Anadolu eşrafı vardır vesaire vesaire. Eşin bir maddi temeli vardır ama bu maddi temelin yetmediği, kifayet etmediği yerlerde de o düşünümsellik devreye girmiştir. Daha önce modernleşen ülkelerin deneyimine ilişkin bilgiler o ülkeyi, Türkiye'yi örneğin modernleşme sürecine sokmada bir araç, bir vasıta olarak kullanmıştır. Aslında bu noktada Türkiye modernleşmesini tartışmaya başlayabiliriz. Tam doğruya geldik ama bugünkü süremiz bu kadardı. Bir dahaki programımızda Türkiye modernleşmesiyle devam edeceğimizin sözünü verelim hocam. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Ağzınıza sağlık. Teşekkür sağ ederim. Hoşça kalın. Sevgili dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir dahaki programımızda görüşmek üzere hoşça kalın. notları. Programımızı dinlediniz.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 Marksizm notları Hazırlayan ve sunan Metin Çulhaoğlu ve Can Soyer <gülüyor>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 Sevgili olur Radyo dinleyicileri, Marksizin notlarına hoş geldiniz. Ben Can Soyer. Bugün Metin Çuloğlu ile birlikte Türkiye modernleşmesini tartışacağız. Geçtiğimiz haftaki programımızda modernleşme konusuna dair genel bir kavramsal çerçeve çizmiştik. Bugün Türkiye örneğiyle daha somut ve tanıdık olgulara biraz daha özgür bir bağlama inmiş olacağız. Hocam isterseniz şu soruyla başlayalım hemen. Türkiye modernleşmesi dediğimiz sürecin tarihsel kökenleri, toplumsal kökenleri nelerdir? Şimdi Türkiye'deki modernleşme sürecine 1800'lü yıllardan başlatmak en doğrusu bana göre. Yani 1700'lü yıllarda da bir takım girişimler olsa bile daha e, net biçimde modernleşme olarak tanımlanabilecek bir süreci 1800'lerle birlikte başlatmak lazım. İşte e, şeyden yeniçerilerin tasfiyesi vesaire vesaire o süreçten başlatmak lazım. Dolayısıyla dolayısıyla 19. yüzyıla baktığımızda 3 akım görüyoruz. Tanzimat, Yeni Osmanlılar, Jön Türkler olarak 3 akımını görüyoruz. Bunlar tarihsel sıra olarak birbirini izliyor. Daha sonra, daha sonra bu 19. yüzyıla ait bu üçlünün ardından İttihat ve Terakki'yi görüyoruz. Ondan sonra da en son modernizasyon sürecinin en son halkası olarak da e, Cumhuriyet devrimlerini Hı. ve Kemalizmi görüyoruz. Hı. Peki hocam bu tarihsel kökenlere geri döndüğümüzde, Türkiye modernleşmesinin başlangıçlarına hı hı. baktığımızda bu dönemin öncü isimleri, bunların özellikle temel fikirleri nelerdir? Bunlar Türkiye modernleşmesinde ne tür kalıcı izler bırakmışlar? Evet. Şimdi şöyle bir yaklaşım sanıyorum yerinde olur. Pek çok kaynak Osmanlı'da başlayan modernleşme çabalarını hı. Osmanlı İmparatorluğu'nun peş peşe yitirdiği savaşlar, ve bu savaşların gösterdiği ordunun modernleştirilmesi gerekliliği ve bürokraside reform gerekliliğine bağlar. Şimdi bunun bir itici faktör olarak rol oynadığını elbette kabul etmemiz lazım. Kabul edebiliriz. Ancak genellikle gözden kaçırılan nokta şudur. Osmanlı'da daha 19. yüzyılda yani 1800'lü yıllarda Osmanlı'nın kalıpları içerisinde yerleşik geleneksel kalıpları içerisinde rahat hareket edemeyen bir ticaret burjuvazisi. Yani bunun içerisine azınlıklar, Levantenler vesaire de dahil. Bunların hareket alanının önemli ölçüde daraldığını görüyoruz. Daha doğrusu mevcut yerleşik Osmanlı kalıplarının bu ticaret burjuvazisinin dışarıyla da ilişkileri olan ticaret burjuvazisinin pek çok etkinliğini sınırlandırdığını, kısıtladığını falan görüyoruz. Dolayısıyla diğer unsurun yanı sıra Türkiye'deki modernleşme sürecinin başlangıcında Sınıfsal diyebileceğimiz bu kesimin de e, rolünü, ağırlığını görmek lazım. Yani tamamen hiçbir sınıfsal anlamda maddi temeli yoktur. Sadece üst düzey bürokrasinin imparatorluğu reform etme, işte bürokrasiyi, orduyu vesaire belirli reform sürecinden geçirme e, arzusuna, niyetine bağlamak doğru olsa bile eksik olur. Hı hı. Peki hocam Kemalist rejim bu modernleşme sürecinde önemli uğraklardan hı. biri, belki de tepe noktalarından hı hı. biri diyebileceğimiz bir uğrak. Kemalizm kendi modernleşme projesini e, uygulamaya koyarken Türkiye'nin geçmişteki modernleşme birikiminden ya da deneyiminden neler hı hı. devralıyor? Yani Anladım. sahip olduğu miras neydi elinin altındaki miras Şimdi e, şimdi şunu net olarak koyabilir miyiz bilmiyorum. Çünkü Kemalist devrimleri önceleyen daha Osmanlı'ya dayanan modernleşme hamleleriyle, e, Kemalist modernleşme hamleleri birbiriyle karşılaştırıldığında acaba süreklilik mi esastır, kopuş mu esastır gibi bir ciddi sorunsalla karşılaşıyoruz. Şimdi meseleye bir yanıyla bakıldığında, ben onu başka yerlerde de belirtmiştim, Kemalizmin ya da Kemalist dönemin yenilenmeci, reformcu hamleleri arasında daha önce Osmanlı tarafından hiç telaffuz edilmeyen, Osmanlı döneminde hiç ağza alınmayan ancak 1923'ten sonra Gündeme getirilen herhangi bir nokta bulmak çok güç. Ben Kemalist modernizasyonun ya da Kemalist e, açılımların bir kopuş olduğunun, olduğunu söylemenin doğru olduğu hmm. kanaatindeyim. Çünkü kopuş hiçbir zaman daha önceki bir mirasın tüm ögelerine aykırı. Onlarla hiç alakası olmayan şeyler ileri sürmek ve yapmak demek değildir. Kopuş bu değildir. Kopuş ne kadar süreklilik taşırsa taşısın, bütün bu hamleleri tek bir potada ve radikal bir biçimde yapmak aynı zamanda bir kopuştur. Dolayısıyla ben Kemalist açılımlara, reformlara eskisine göre kopuş demenin, radikal bir kopuş demenin doğru olacağı kanaatindeyim e, hemen e, şeyi de ekleyeyim Örneğin 1923'e kadar Hatta daha doğrusu 1930'lara kadar Türkiye'nin modernleşmecileri kendi öncüllerine, kendi öncüllerini Osmanlı'da ararken çok açık bir biçimde özellikle 1920'lerden 20'lerin ortasından itibaren Cumhuriyet reformlarının ve Cumhuriyet modernleşmesinin kendine bir öteki yarattığını görüyoruz ve bu öteki artık Osmanlı'dır. Yani e, biz Osmanlı'nın şu ilerici ögelerini devraldık, onları ileriye taşıyoruz. İşte bizim öncüllerimiz şunlardır vesaire yerine tam boy ve radikal bir kopuş görüyoruz ve Osmanlı'ya ait ne varsa hemen hemen ne varsa Hepsinin Kemalist e, açılımlar tarafından öteki ilan edildiğini ve yatsındığını görüyoruz. Yani bana hiç kimse şunu iddia edemez. Latin harflerine geçiş ya da tevhidi tedrisat yani eğitimin birleştirilmesi vesaire vesaire. Sadece ve sadece Mustafa Kemal döneminde akla gelmiştir. Mustafa Kemal'in aklına gelmiştir. Kazos'un aklına gelmiştir. Daha öncesinde bunların izini hiç bulamayız diye bir şey kesinlikle doğru değildir. Hemen hemen hepsinin geçmişteki şeyini bulabiliriz. Öncüllerini bulabiliriz. Mühim olan bu öncüler ortada varken bunların hepsini harmanlayıp belirli bir tarih kesiti içerisinde ve planlı bir biçimde bunların nasıl hayata geçirildiği işte kopuş dediğimiz olay buradadır. Burada çıkıyor. Peki hocam çok genel bir bakış açısıyla Kemalist rejimin ya da Kemalist devrimlerin modernleşme çabalarının temel karakteristiklerini nasıl belirleyebilir? Şimdi ben önemli bir nokta olduğunu düşünüyorum burada. Mustafa Kemal'den başka modernleşmecilerine, modernleşmecilere kadar, yani Mustafa Kemal'den önce Osmanlı döneminin modernleşmecileri vesaire vesaire, bunların hepsine baktığımızda ufuklarının bir yerde sınırlı olduğunu görüyoruz. Nerede sınırlı olduğunu görüyoruz? Mesela Batıdaki düşünce, Batıdaki aydınlar, Batıdaki modernleşmeciler, 1789 Fransız İhtilali ve ondan hemen sonraki dönemi bilmekle ve onu bir istinat noktası olarak almakla birlikte daha sonraki süreçleri, daha sonraki toplumsal olayları ve devrimleri falan da dikkate almışlardır. Buna karşılık Mustafa Kemal'in kendisi dahi ki en geç reformcu odur, diğerlerinden tarihsel olarak sonra gelme açısından, hepsinin ufku Fransız devriminin getirdiği şekillenme, Fransız devriminin ortaya koyduğu ilkeler ve şeylerle sınırlıdır. Bunun ötesine hiçbir zaman geçmez. Dolayısıyla ben şunu söyleyebilirim, eğer... Fransız devrimi, ihtilali, Fransız ihtilali ve onun ideolojik, siyasal, toplumsal vesaire sınırları içerisinde kalınacaksa ben 20. yüzyılın bu anlamda en radikal burjuva devrimcisi evet. olduğunu Mustafa Kemal'in söyleyebilirim. Peki bu temel karakteristiği belirlerken tartışmalarda çok sık karşımıza çıkan noktalardan iki tanesi Türkiye'de modernleşme sürecinin pozitivist bir evet. bakış açısıyla yürütüldüğü ve korporatist bir bakış açısıyla evet. yürütüldüğü. Bunlar Türkiye modernleşmesine gerçekten kalıcı izler bırakan düşünce akımları olmuş mudur? Demin söylediğimle senin şimdi yönelttiğin soru arasında bir mantıksal bağ var. O da şöyle. Şimdi Türkiye kendi modernleşmesini 1930'a kadar özellikle 1929-30 yıllarına kadar tamamen ve tamamen 1789 ihtilali, işte Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu vesaire Voltaire o düşünce çerçevesinde gerçekleştiriyor. Ha daha sonrasına geçmiyor. Daha sonra işte Şuna geçmiyor mesela. Ya bu bir burjuva devrimidir, ondan sonra dünyada başka devrimler de oluyor gibi bir noktaya geçmezken bunlarla kendini sınırlarken birdenbire birdenbire dünyada bu savunduğu fikirlerin ve bu savunduğu fikirlerin mantıksal sonucu gibi görünen ve öyle de olan siyasal liberalizmin dünyada iflas ettiğini görüyor. Dünyada iflas ettiğini görüyor. 30'lara gelirken. 30'lara gelirken. Özellikle 1929 bunalımı ve ondan sonraki Avrupa'daki rejimlerle birlikte. Şimdi burada Kemalist rejim bir açmaz içerisinde kalıyor. Şöyle bir açmaz içerisinde kalıyor. Ben buraya kadar gelirim. Geldiğim bu yer yani Fransız ihtilalinin çerçevesi benim gidebileceğim en son yerdir. Bundan ötesi yoktur mantığı içerisindeyken birdenbire o ötesine geçilmeyecek durumun Batı Avrupa'da bir gerileme çöküş içerisinde olduğunu yerine başka rejimlere bıraktığını görüyor. E şimdi bu durumda Kemalist rejim için modernleşmeyi daha ileri götürmenin Fransız ihtilali sınırları içerisinde Fransız ihtilalin prensipleri çerçevesinde daha ileriye götürmenin hiçbir yolu kalmıyor. Yani bu durumda ya yani farazi olarak söylüyorum ya sosyalizm gibi başka bir onu taşıyacak kanal bulacaktı ya da ya da 1930'ların temel siyasi felsefesine, ideolojisine bakıp işte İtalya'daki, Almanya'daki başka yerlere daha korporatist bir e, şeye gidecekti, e, yola başvuracaktı. Bu anlamda Türk modernleşmesi başlarda değil ama 30'lardan sonra özellikle işte Recep Peker gibi, Mahmut Esat Bozkurt vesaire gibi e, siyasetçi ve e, ideologların kanalından korporatist bir düşünceye doğru evrilmiştir Türk modernleşmesi. Peki hocam sizin Türkiye modernleşmesine dair tartışmalarda çok sık kullandığınız kavramlardan bir de düşünümsellik kavramı. Hı. Türkiye modernleşmesine bu kavramla baktığınızda hangi sonuçlara ulaşabiliriz? Türkiye modernleşmesinde önder kadroların düşünümsellik içeren refleksleri neler olmuştur mesela? Bana göre eğer sol bir açıdan bakıyorsak, kendimizi sosyalist olarak tanımlayıp öyle bakıyorsak, çok belirgin, net bir düşünümsellik örneği verebilirim. İlk Osmanlı solcularından başlayarak, daha sonra özellikle... İttihat ve Terakki'nin Maliye Nazırlığı'nı yapan Cavit'e, oradan daha sonra Mahmut Esat Bozkurt'a vesaireye kadar çok net olarak şunu görürüz. Batı Avrupa'nın modernleşme çizgisi, bu çizgide yol alması, sınıf mücadeleleri ve toplumun sınıf mücadelelerinin şiddeti içerisinde enkazza uğraması, tahrip olması gibi bir şey yaşadı hı hı. Batı Avrupa. E biz bunu yaşamayalım, biz bunu yaşamayalım ve burada bu sınıf mücadeleleri dinamiğinden, Çekinme, bundan duyulan korku e, Türkiye'de hem modernleşmenin sınırlarını belirliyor hem de düşünümselliğe. Bakın orada öyle oldu, biz bundan kaçınalım anlamında bir takım önlemlerin alınmasını gerektiriyor. E, neticede 1925'ten başlayarak 1925 27 daha sonra 30'lardaki işte o korporatist hatta yer yer faşizan e, anlayış bir bakıma şeyin de göstergesi. Hem düşünümselliğin göstergesi, bak onlar bu noktaya geldiler, biz bunları yaşamadan, sınıf mücadeleri dediğimiz o şiddetli olguyu yaşamadan bir müesses nizam oluşturalım. Mantığı egemen oluyor. Bu bir düşünümsellik. Maliye Nazır Cavit örneğini vermiştim, o Selanik Garı'nın açılışında yaptığı bir konuşmada. İşte batıda elbette sendikalar vardır, elbette sınıf mücadelesi vardır ama biz henüz o olgunlukta değiliz. Biz hele bir sermaye birikimimizi sağlayalım, üretim süreçlerinde batıyı yakalayalım, ondan sonra o da olur bizde. Yani daha sonrakiler bizde hiç yoktur. Yani biz sınıfsız bir sınıfsız toplumuza ama o zamanlar bir kabul var ve bu kabul şeye dayanıyor. Tamam bizde de olabilir ama biz daha henüz çok geriyiz. Yani bizim sermaye sınıfımız henüz tekamül etmemişken, gelişmemişken sermaye birikimi çok yetersizken bu birikimi biz sınıf mücadeleleri işin içerisine girerse daha başından köreltiriz. Köstekleriz anlamında bir mantığın Türk modernleşmecilerde egemen olduğunu görüyoruz. Evet. Hocam biz Türkiye modernleşmesinin aynı zamanda bir geç modernleşme süreci Hı -hı. olduğunu söylüyoruz. Bu geç modernleşme sürecinin Türkiye'ye özgü sonuçları neler olmuştur? Mesela sizin e, bir yerde ile yeni Hı -hı. ya da gelenekselle modern arasındaki çelişkilerin sınıf çelişkilerinin üzerine örtecek bir ağırlık Hı -hı. kazanmasını Hı -hı. geç modernleşme sürecinin özelliklerinden biri olarak evet, yazdığınızı hatırlıyorum. Konuyu biraz açar mısınız? Şimdi şöyle diyebilirim. Türkiye'de uzunca bir süre yani Türkiye'deki modernleşmenin tepeden dayatılıyor, yani belirli bir maddi temeli olsa bile, yani bunun bir sermaye temeli, bourgeois temeli olsa bile tepeden dayatıldığı açık. Şimdi dingin bir toplumda tepeden dayatılan bir süreç her zaman bir takım saflaşmalara yol açar. Yani modernleşmeye direnenler ve modernleşmenin yapıcıları, uygulayıcıları biçimde. Şimdi bana göre 1950'li yıllara kadar bu saflaşma, yani Tepeden modernizasyon getirenlerle bu modernizasyona kolay intibak edemeyenler ya da bu modernizasyon sürecinin kimi ögelerinden rahatsız olanlar biçimde bir saflaşma görüyoruz. Şimdi bu saflaşma gerçekten uzunca bir süre e, Türkiye'deki sınıfsal şeyleri çaptaz kesiyor. Türkiye sınıfsal ayrışmaları çaptaz kesiyor. Evet. Bir burjuva bir işçiyle modernleşmeli de olabiliyor, tersi de olabiliyor yani. Tutucu evet. ve bağnaz, eskiye özlem duyan bir kesim de oluşturabiliyor. E, ancak 1950'leri tam söylemeyelim de 1960'larla birlikte bu saflaşmanın artık daha fazla sınıfsal karşıtlıklar temelinde çözüldüğünü veya kristalize olduğunu görüyoruz. Artık modernleşmeci ya da modernleşme karşıtlığı değil... E, sınıfsal çıkarlar bazında toplum şey yapıyor, tamam. şekilleniyor. Ha, şeyi de söyleyeyim, bana göre her zaman tutucu, yerleşik ve eski olan modernliği bitirmemiştir, soğurmamıştır. Modernleşme yerleşik, eski ve tutucu olanı kendi içine soğurmuştur, kendi içine göre şekillendirmiştir. Hocam, Türkiye'deki başat siyasal akımların modernleşme süreciyle ilişkilerini de konuşmak isterseniz ee, örneğin İslamcılık, milliyetçilik gibi Türkiye'nin başat siyasal akımları. Hı. Bunlar modernleşme sürecine tümden e, yekten bir karşı çıkış mı sergilemişlerdir yoksa belirli bir uyumla e, muhalefet mi etmişlerdir? Vallahi ben, bana göre, bana göre Türkiye'de belirli bir siyasi kesimi alıp A kesimini alıp bunun yaklaşık 150 yıllık bir süre içerisinde bu A kesiminin ...modernleşmeyi hep aynı temelde, aynı gerekçelerle ve aynı noktada durarak karşı söylemek mümkün değil. Yani bu modernleşme karşıtlığı modernleşmeye yönelik eleştiriler, itirazlar da tarihsel bir dinamik içerisinde yeniden şekilleniyor. Bazı ögeler bir kenara bırakılıyor, diğerleri benimseniyor vesaire vesaire. Dolayısıyla Örneğin ben modernleşmecilik açısından 1960'lı yıllarda başlayan Süleyman Demirel Adalet Partisi iktidarlarının basbayağı bir modernleşmeci çizgiyi temsil ettiğini düşünüyorum. Evet, hatta kalkınmacı. Hatta kalkınmacı, modernleşmeci, işte batıllaşmacı vesaire vesaire. Ama aynı iktidarların e, eskisine göre giderek daha fazla, örneğin Demokrat Parti'ye şuna buna göre, daha fazla antikomünist, vurucu ve tutucu kitleleri mobilize etme esprisine yöneldiğini görüyoruz. Yani burada aslında özünde modernleştirici modernleşmeden yana olan bir gücün, bir siyasi iktidarın kurulu düzenin, sermaye düzenin çıkarları açısından gayri modern ya da modern olmayan kesimlerle ittifaka ya da onları manipüle etmeye, onları kullanmaya eğilimli olduğu gibi bir durum ortaya çıkıyor. Ama şimdi şunu da ekleyeyim bitirirken, artık böyle sermaye Adına iktidarda bulunan ya da modernleşme sürecinin gücü olan bir takım odakların gerici tutucu vesaire çevreleri manipüle etme kullanma dönemi çoktan kapandı bence artık çünkü o gerici tutucu vesaire dediğimiz kesimlerin bizzat kendileri modernleştikleri kadar modernleşebilecekleri kadar modernleşi bugün iktidar olmuş durumdalar. Evet. Dolayısıyla yani ben şunu kullanayım. Ben başkayım ama hadi onu kullanayım gibi bir ayrım, bir dikotomi yok artık ortada. Zaten eski tipte, eski tipte bir modernleşme karşıtlığı vesaire vesaire günümüzün iletişim teknolojileri vesaire açısından büsbütün olanaksız. Bir tür mevzupluk olabilir. Evet yani şimdi işte televizyonlarda bilmem ne tür programlar izleniyor. İşte ne bileyim New York'ta olan bir olay anında burada biliniyor. İşte kimin nasıl yaşadığı, nasıl nerede tatil yaptığı, tatilde nasıl eğlendiği vesaire vesaire bu kadar ortaya dökülmüşken böyle tamamen dünyadan eletek çekmiş işte tamamen geleneklere sarılmış. O çerçevenin dışına çıkamayan bir modernleşme karşıtlığı eleştirisi hmm. mümkün mü? Mümkündü. Son sorumuz şu olsun hocam. Türkiye solunun Türkiye modernleşmesiyle ilişkisi. Türkiye solu da bu modernleşme projesine nasıl yaklaşmıştır? Bir reddiye söz konusu mudur yoksa Türkiye Solu elbette modernleşmeye böyle ayakları havada hiçbir maddi sınıfsal temeli olmayan bir olay olarak bakmaz. modernleşmeyi de böyle bir sınıfsal dinamin uzantısı olarak bakmıştır. Bu sınıfsal dinamin gerektirdiği reorganizasyonların yapılması olarak görmüştür modernleşmeyi. Ve bu bağlamda modernleşme iyidir gibi bir anlayış yerine ana gövdesini alırsak Türkiye solunun e, kapitalistleşme süreçleri Türkiye'de işlemektedir. Bu kapitalistleşme süreçleri üst yapıda şurada burada belirli bir modernleşmeyi de birlikte getirecektir. Dolayısıyla iyi ya da kötü olmasının ötesinde bu kapitalizmin gelişmesinin kaçınılmaz bir sonucudur diye bakmıştır. Temel olarak bu doğrudur. Ama elbette şu anlamda modernleşmeci de olmuştur. Çünkü gerçek içeriğiyle modernleşme denilen olgunun ya da sürecin bu ülkede kök salması bazı ilişkilerin sol adı. Sosyalizm adına bazı ilişkilerin daha rahat kurulmasına, bazı araçlardan daha rahat yararlanmasına, belirli dillerin daha hitap edici bir tarzda kullanılmasına hizmet eden bir yanı vardır modernleşmenin. O anlamda modernleşme bu yanlarıyla özellikle nesnel bir sürecin kaçılmaz uzantısı olmanın yanı sıra Türkiye Soha Hareketi'ni, çeşitli olanaklar sağlayan. Şey. Şimdi, evet olarak. evet. Yani insanların köylerine tıkılıp kaldıkları, oradan dışarıyı adım atmadıkları bir ülkeyle ya da ortamla insanların daha mobil oldukları, oraya gittikleri, buraya gittikleri bir takım şeylere özlem duydukları, hı hı. modernleşme'nin getirdiği bir takım nimetlere özlem duydukları, bunun aranışına girdikleri, hatta yer yer bunun için mücadele verdikleri bir ortam elbette sol açısından çok daha peki hocam teşekkür ediyoruz programın sonuna geldik evet. sevgili dinleyiciler haftaya Marksizm notlarında tekrar görüşmek üzere hoşçakalın Marksizm notları programını dinlediniz Marksizm <gülüyor>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 Sevgili Sol Radyo dinleyicileri, Martizm notlarına hoş geldiniz. Ben Can Soyer. Bugün Metin Çuloğlu ile birlikte Türkiye'de Cumhuriyet'in kuruluş sürecini, diğer bir de işte 1. Cumhuriyet'in temel karakteristiğini tartışacağız. E şöyle bir arka plan çizerek başlamak işe yarayabilir herhalde hocam. Bu Türkiye'de Cumhuriyet'in kuruluş sürecinin temel toplumsal ve siyasal parametrelerini nasıl tanımlayabiliriz? Nasıl bir arka plan mevcuttur yani? Şimdi kavramsal düzeyden başlayacak olursak, bu süreci geç modernleşme dediğimiz işte siyaset ve sosyoloji biliminde geç modernleşme adı verilen bir çerçeveye, kategoriye oturtmak mümkün. Burada hemen ben bir açıklama yapayım yalnız. Bu modernleşme sözünü, terimini biz de kullanıyoruz ama aslında arka planını öne koymadan salt modernleşme dersek biraz burjuva modernleşme teorisinin şeyine gireriz. Çünkü eee burjuva ideolojisinde ya da burjuva toplum bilimlerinde kapitalist gelişme kapital sermaye birikim süreçlerinden söz edilmeden salt üst yapıya sınırlı bir süreç olarak modernleşmeden söz edilir. Hı hı. Bununla bir ayırım çizgisi koymak için burada kullandığımız modernleşmeyi geç modernleşmeyi ya da dünya kapitalist sistemiyle geç eklemlenme ve sermaye birikim süreçlerinin gecikerek ilme kazanması şeklinde düzeltirsek daha doğru hı hı. olur. Yani bir tür kapitalistleşme evet, süreciyle birlikte süreci. peki hocam bu kuruluş sürecindeki sınıfsal tabloda neler var? Hı. Bu Döneme dair tartışmalarda en çok kullanılan argümanlardan biri bu Osmanlıdan Cumhuriyet'e geçerken herhangi bir sınıfsal dinamik yoktu. Hı hı. Ee, var olan sınıfsal dinamik de belki sadece gayrimüslim ticaret bulucusu falan. Anladım. Ee, ancak çok abartmamak kaydıyla yani işte her şeyin bir sınıfsal temeli vardır. Burada da tam tamına budur noktasında noktasına götürmemek kaydıyla şeyi söyleyebiliriz. Yani Türkiye'de gerek 198 Meşrutiyetin e, 1908 devrinin gerekse daha sonra 1920'de başlayan sürecin net bir sınıfsal temelini ortaya koymak mümkün. 1908'de biz buna ağırlıklı olarak ağırlıklı olarak azınlıklar e, ve e, Yahudi sermayesi vesaire diyorsak çok net bir biçimde çok net bir biçimde e, özellikle Birinci Dünya Savaşı yıllarında Ermenilerin mallarına El koyan e, ve özellikle iddia ve terakki döneminde bilinçli politikalarla palazlandırılan yerel sermaye çevrelerinin e, sınıfsal anlamda temel oluşturduğunu söyleyebiliriz. Yani 1919'dan sonra başlayan ve 1923'te Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar süren 4 yıllık dönemin sınıfsal dinamiği dediğimizde itici, sürükleyici güç olarak bu anlamda bir e, ticaret burcu vazisinden söz etmek kesinlikle mümkün ve bu abartı değil. O dönemin milliyetçilik ideolojisinin biraz da bu sınıfın beklentilerini karşıladığını söyleyebiliriz. Tabii aynen aynen o şekilde. Zaten bu milliyetçilik dediğimiz olay, yani Türk milliyetçiliği dediğimiz olay zaten Daat ve Terakki'nin son dönemlerine doğru palazlanmaya başlıyor. Çünkü 1908 öncesinde işte Bulgarlar, işte Ermeniler, Museviler, işte şunlar bunlar bunların hepsi hep birlikte bir meşrutiyet yanlılığı sergiliyorlar. Ama daha sonra kimilerinin ayrılma isteği, kimilerinin ayrı bir devlet kurma, kimilerinin ise merkezi devlete sorun çıkarması, e, Bu Türkiye'de bu el bebek gül bebek durumunun fazla gitmeyeceğini gösteriyor. Ve özellikle İktat ve Terakki'nin önderlerini ve bazı ideologlarını yerli burjuvazi yetiştirme ve Müslüman Türk burjuvazi yetiştirme biçiminde şey yapıyor. Burada iznine küçük bir örnek vereyim. Şimdi bu Topal Osman denir biliyorsunuz işte fedailerinden hı hı. daha sonra öldürtülüyor falan. Yani Topal Osman sadece bir serdarge değil. Öyle kelle koltukta dolaşan bir adam değil. Fedai falan da değil. Bu Topal Osman Giresun'da Kırım vesaire vesaire o sahillerle ciddi biçimde ticaret yapan bir adam. yani bir Eşraftan yani. Eşraftan bir adam. Dolayısıyla hocam o halde şu noktaya gelebiliriz. Türkiye'de Cumhuriyet'in kuruluş sürecinin... Özgünlüğünü herhangi bir sınıfsal dinamik barındırmamasında görmek pek doğru değil. Siz hatta bunu bir yerde yazmıştınız. Sürecin özgünlüğü. Arkasında herhangi bir sınıfsal dinamik olmamasına değil, var olan sınıfsal dinamiklerle siyasal program arasındaki açıdan evet, konuşuyor evet. demiştiniz. Şimdi canım. geç modernleşme deyince zaten daha önceki sohbetlerimizde de dile getirilen bir konu gündeme geliyor. Şimdi sınıfsal temel kesinlikle var ama hiçbir tarihsel süreçte bu sınıfsal dinamiğin cesameti, boyutları vesaire, onun düşünsel fikri, Üst yapısını birebir belirlemez. Hı hı. Yani sınıfsal temel vardır ama o sınıfsal temele basan öncü kadrolarda bir düşünümsellik varsa, yani kendilerinden önceki dünya tarihsel deneyler hakkında bir bilgi, fikir sahibiyseler, o sınıfsal temelin ötesine geçen kurgular, gerek siyasi e, organizasyon olarak, gerek ideoloji olarak, o sınıfsal temelin çıplak olarak alındığında el vereceğinden daha ötede bir ee, ideolojik ve siyasal kurgu ortaya çıkar. Yani bu siyasetin ABC'si sayılır. Peki hocam biraz da işçi sınıfından Hı. bahsetsek. Yani bu dönemde nasıl bir işçi sınıfından söyleyebiliriz ve İstanbul'da Anadolu arasında bir fark var muhtemelen işçi sınıfının gelişmişliği açısından. Ama bir bütün olarak baktığımızda Türkiye Cumhuriyeti kurulurken işçi sınıfı ne durumdadır? Bu tablodaki yeri nedir sizce? Şimdi açık söylemek gerekirse eğer Cumhuriyetin kuruluşunun hemen öncesinde daha Cumhuriyet ilan edilmeden İzmir İktisat Kongresi'ndeki tabloyu ele alacak olursak, Türkiye'de bu e, yeniden kuruluş sürecinde işçi sınıfına özel bir rol biçilmediği, işçi sınıfının ihmal edilebilir bir toplumsal kategori Hı -hı. sayıldığını görüyoruz. Zaten İzmir İktisat Kongresi'ne baktığımızda bir tek Erbab-ı Say diye işçilerden bahsedilir. Bu, e, o zamanki siyasi seçkinlerin işçi sınıfının yok varsaymalarından, onu görmezden gelmelerinden çok gerçekten o dönemdeki işçi sınıfının özellikle kalan topraklarda zayıf kalmasından, girişmemiş kalmasından kalan topraklarda erken de şeyi kastediyorum söz gelimi 1908 meşrutiyeti öncesinde özellikle Selanik vesaire gibi yerlerde işçi sınıfı hareketi çok gelişkin. Hı hı. Ama o topraklar artık elden gidiyor. İşçi sınıfı dediğimizde İstanbul-İzmir gibi e, bir takım büyük merkezlerdeki işçi sınıfından bahsetmek mümkün. Veya bir miktarda bir miktarda özellikle Kurtuluş Savaşı yıllarında Eskişehir'deki bir takım sınıfsal dinamiklerden söz etmek mümkün. Ama bu sınıfsal dinamiklerin örneğin... Kurtuluş Savaşı'nın temel gücü olduğunu söylemek kesinlikle mümkün değil. Peki hocam bir abartılı korkudan mı söz etmek lazım Cumhuriyet'in kurucu kadroları için? Çünkü bir yandan son derece zayıf bir işçi sınıfının varlığını e, söylüyoruz. Kendileri de bunun farkındalar diyoruz. Fakat bir yandan da sürekli ideolojik planda sınıf mücadelesinin Türkiye'de olmayacağını, bunun bir hastalık olduğunu ve bizim bünyemizde yetişmeyeceğini söyleme yönünde evet. bir çaba var. Şimdi bu da bir başka türlü düşünümsellikten kaynaklanıyor. Hani şunu dedik ya, Türkiye'nin siyasi seçkinleri, Cumhuriyet'in kuruluş sürecinde kendilerinden önceki deneylere bakıyorlar. İşte Fransız ihtilaline bakıyorlar. İşte buna benzer Burjuva devrimlerine bakıyorlar. Ve buradan bir, biz de böyle yaparız anlamında bir model geliştirmeye çalışıyorlar. Ama... Bir başka düşünümsellik de daha yakın zamana ait bir düşünümsellik de 1917 devrimiyle çıkıyor. Şimdi normal bir insanın şöyle düşünmesi lazım. Ben elimde fazla gelişkin bir toplumsallık olmadığı halde batıda olanları yukarıdan kimi zorlamalarla yapabiliyorsan e pekala aynı düşünsellik Türkiye'deki devrimciler Hı. için de geçerli olabilir. Yani yeterince gelişkin Hı. bir sınıfı olmadan onlar da 1917 modeline bakarak bir takım şeyleri zorlayabilirler diye düşünüyorlar. Ki çok normaldir böyle düşünme. Ve ona göre önlemlerini alıyorlar. Peki hocam o zaman biraz bu ideolojiler dünyasına girelim. <gülüyor> Kuruluş sürecinin ideolojik atmosferini tam olarak nasıl tarif edebiliriz? Örneğin o dönemde birçok ideolojik tema var. Batıcılık, evet, evet, milliyetçilik... Evet, evet, evet. Halkçılık, laiklik, bağımsızlık gibi. Bunlar kimi zaman çok eklektik, kimi zaman da çelişkili birliktelikler de sergiliyor aslında. Fakat bütüne baktığımızda kuruluş sürecinin ideolojisi şudur diyebileceğimiz bir bütünlükten söyleyebilir miyiz? Şimdi ben bir miktar edebileceğimiz kanısındayım. Ancak burada 1923'ten 46'ya kadar uzanan ya da 45'e kadar olan süreci tek bir tanımla ele almak yerine bir önemli kırılma noktasına bakmak lazım. Çünkü yapacağımız tanımları bu kırılma noktası etkiliyor. Hı. 1923 ile 1945 arasındaki en önemli ama gerçekten en önemli kırılma noktasının 1930 olduğunu Hı. söylemek mümkün. İşte gene İzmir İktisat Kongresi'ne dönecek olursak 1923'ten 1930'a kadar olan dönemin dönemde Türkiye'deki siyasi seçkinlerin birtakım üst yapısal radikal diyebileceğimiz reformlara şuna buna rağmen ya da işte tırnak içerisinde devrimlere rağmen ekonomik gelişme dediğimiz olayı liberal açıdan gördüklerini çok net bir biçimde söyleyebiliriz. Elbette devletin yardımı olacaktır şudur budur ama e, ülkeyi daha ileriye daha kalkınmış bir aşamaya taşıyacak temel güç olarak 1923'ten 1930'a kadar olan dönemde kesinlikle özel teşebbüs özel sermaye birikimi görülmüştür. Şeyi reddetmeksizin yalnız. Devletin yardımlarını, devletin Hı -hı. yol göstericiliğini, işte altyapı inşacılığını vesaire vesaire. 1930'dan sonra ise çok net bir biçimde bu liberal anlayışın yani ekonomik anlamdaki hem de siyasi anlamdaki liberal anlayışın hemen hemen tamamen terk edildiğini Hı -hı. görüyoruz. Ondan sonra eğer ideoloji bir at koyacak olursak 1930'dan sonraki ideolojik yapılanmaya, ideolojik ve siyasi yapılanmaya bir tür korporatizm Hı -hı. demek mümkün. Ha? 1930'dan sonra gene Mustafa Kemal var 38'e kadar ondan öncesinde de Mustafa Kemal var. Eğer bir ideoloji adlandırması yapacak olursak bana göre yani gerçi kullanıyoruz bunu ama Kemalizm diye bir şey Mustafa Kemal'in kendi yaşadığı dönem içerisinde yoktur. Hı hı. Kemalizm bir tür ideolojik kurgu olarak Mustafa Kemal sonrasında hatta hemen sonrasında da değil daha sonraları Mustafa Kemal'in düşüncelerini benimseyen ideologlar tarafından Hı -hı. geliştirilmiştir. Mustafa Kemal'in kendi yaşadığı dönemdeki bir ideolojik e, kurgu tanım yapacak olursak, buna Atatürkçülük demek Hı -hı. daha doğru olur. Yani çünkü ben Atatürkçülükle e, Kemalizm arasında bir ayrım olduğu kanısındayım. Ha, Atatürkçülükte de şu demektir: Kesinlikle net ideolojik çerçeveler içerisinde tanımlayamayacağımız daha ziyade pozitivist ve pragmatist bir Hareket çizgisi hı hı. olarak tanımlamak mümkün Atatürkçülüğü. Peki hocam o zaman biraz daha ayrıntılı gidelim. Özellikle halkçılık ve devletçilik gibi ideolojik temalar bu dönemin kuruluş sürecine sol bir görünüm de veriyor. Fakat birçok yazarın da belirttiği gibi bu aslında çelişkili bir durumda var ortada. Çünkü örneğin halkçılık bir yandan laik bir iktidar programı olarak, laik bir egemenlik programı olarak görülebilecekken bir yandan sınıf mücadelelerini ikame eden, bizde sınıflar yoktur anlayışının da karşılığı olabilecek biçimde de kullanılabiliyor. Ya da devletçilik bir yandan sosyalist planlı kalkınma uygulamalarına benzetilebilirken bir yandan e, yabancı sermayeye örneğin mutlak anlamda bir karşı çıkışta görülmüyor otuzlarda da. Şimdi erkeni olsun gece olsun her burjuva devrim her burjuva devrim kendisinden daha arkaik, daha eski olanı, daha... Kokuşmuş olanı alaşağı eden her Burjuva devrimi ama normal olsun ama geç olsun vaktinde olsun e, mutlaka ve mutlaka halkçı ögeler taşımak zorundadır. Hı hı. Fransız devriminde olduğu gibi 1848'de olduğu gibi daha sonraki Burjuva devrimlerinde olduğu gibi. Şimdi bu zaten Burjuva devrimlerin mayasında olan halkçılığın üzerine bir de... Bir de hemen yakın komşumuzda cereyan eden süreçler eklendiğinde yani 1917 devrimi ve ondan sonraki Sovyet Rusya'nın 1917 devriminden sonraki kuruluş, planlama vesaire, inşaat çabaları eklendiğinde o Burjuva devrimine zaten içkin olan halkçılık bu kez daha sola eğilimli ya da solcular tarafından daha rahat benimselebilir başka özellikler de kazanıyor. Yani örneğin Türkiye benim bilebildiğim kadarıyla Sovyetlerden sonra yani bir Burjuva ülkenin, bir Burjuva devletin planlı kalkınma yolunu denediği, Tek ülke hı hı. yani Sovyetlerin dışında, e, Sovyetler Birliği'ndeki planlama deneyimlerinin dışında. Şimdi o zaman şu oluyor, bu bilmece değil de Türkiye'nin batılılaşması, kalkınmacılığı vesaire e, muhasır medeniyet sevi seviyesine ulaşması problematiği bir yandan Sovyet deneyi, yukarıdaki Sovyet deneyi, öbür taraftan bu Sovyet deneyimiyle araya mesafe koyma kaygılarının da rol oynadığı İtalya özentisi. Hı. Korporatizm yani bizde sınıflar yoktur. Ha biz planlama yaparız. Biz devletçilik yaparız ama biz bunu Türkiye'de sınıflar olduğu için yapmayız. Biz bunu kalkınma için yaparız. Yani bir yandan Sovyet deneyiminden etkileniyorsun. Öbür taraftan Mussolini'nin korporatist yapılanmasından etkileniyorsun. E, öbür taraftan bir de elinde 1930 yılındaki 29-30 bunalımı var. Hı. Kapitalizmin büyük bunalımı. Hani bunu böyle es geçmeyelim çünkü kapitalizmin büyük bunalımı Pek çok o zaman düşünürüne, siyasetçisine artık liberalizm kesinlikle geri gelmemecesine bitti e, izlenimini, düşüncesini vermiştir. E şimdi bu durumda liberalizm eğer kesinlikle gittiyse, tarihe gömüldüyse liberalizm. E liberalizm ne şey de içkindir aslında, yani bugünkü liberallikle karıştırmayalım. Liberalizm aynı zamanda sınıf mücadelesini de öngörür tanımı gereği. E bittiyse liberalizm demek ki sınıf mücadeleleri de artık gerek ya da sınıflar da artık bir mücadele içerisinde olan unsurlar olarak görülemezler. E i̇şte Mussolini'nin korporatizmi, Sovyet deneyimi bu 1930'lara özellikle şeyini veriyor, ana rengini, ana yönelimini veriyor. Bu bir karışımdır, bir alaşımdır, halitadır. E bunu bu haliyle görmek lazım. Buna Bu karışım, bu sentez çabaları dışında, tek bir tanımla yönelmek bana göre yanıltıcı olur. Bu da zaten Türk modernleşmesinin önemli özelliklerinden evet, evet, bir herhalde. Evet. Çok pragmatik, pra e, o an evet. ne gerekiyorsa onu düşünen, ilkesel evet. tavırlar yerine biraz sorunları anında çözme evet. yönelik. Evet. Şimdi zaten e, şeyi de düşünmek lazım. Hani bu çok basit gibi görünür <gülüyor> ama bu böyle bir eklektik bir yapı, daha eklektik bir yapı. Yekpare bir ideolojik bütünlük olsaydı, olsaydı 1930'lardaki şey, 1945'ten sonra kendi içinden ve kendi temsilcisi eliyle bu kadar rahat çözülmezdi. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Ortalıkta böyle çok kavi, konsolide bir ideolojik yapılanma olsaydı, duruma göre ya işte İkinci Dünya Savaşı bitti, dünyada şöyle bir dengeler var, biz de şu dengeye oynayalım anlamında kendi ideolojik ve siyasi kurgusunu bu kadar çabuk bozmazdı, bozamazdı eğer bu kadar konsolide olmuş olsaydı. Ekleklik olmamış olsaydı. Peki hocam 30'lara geldik. Orada isterseniz devam edelim. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda 30'ları özel bir dönem yapan koşullar nelerdir? 30'lar neden bu kadar önemli bir dönemdir? Siz mesela düzenin oturduğu hı hı. dönem olarak 30'ları adlandırıyorsunuz. Bu 30'ların tarihsel anlamı nedir? Şimdi 30'ların tarihsel anlamını şöyle vurgulayabiliriz bence. Yani çok da belirli bir dönemlendirme çok da yanlış olur diye düşünmüyorum. Doğru yani sağlıklı olur. 1930'a kadar olan dönem düzenin siyasi rakipleriyle hesaplaşma dönemidir. Yani iddiatçılar tasfiye edilir, komünistler susturulur 1925-27 tevkifatında. İşte efendim Kürt ayaklanmalarına karşı şey var 1925'te falan. Bunu siyasi alternatifleri ya da rakipleriyle hesaplaştığı dönem olarak görmek mümkün 1923'den 30'a kadar olan dönem. 1930'dan sonra ise düzen bir yandan otururken diğer yandan 1923-30 arasında bir ölçüde damgasını vuran fikir çeşitliliği, işte ayrı görüşler, farklı modeller gibi zenginliği de, Kesip atmak istiyor. Hı hı. Kesip atmak istiyor ve bu anlamda bu anlamda bir başka e, hesaplaşma daha söz konusu 1920'lerin ikinci yarısından itibaren 1930'lara da damgasını vuracak şekilde düzen çok çok çok radikal bir biçimde. Gerçekten çok radikal bir biçimde kendi geçmişinden yani Osmanlı geçmişinden kopmak evet. istiyor. Yani bir deyimle Osmanlı o oturma süreci içerisinde olan düzenin ötekisi oluyor. Örneğin yani, Darülfü'nün operasyonu. Evet. Biraz yani, buna yapıyorlar. benzer bir sürü operasyon yapmıştır. Radyoda belirli bir müzik şeyinin yasaklanması falan gibi. Dolayısıyla şey diye görmek mümkün 1930'ların özelliği çeşitli faktörlerin liberalizmin bittiği argısı, faşizmin Avrupa'da yükselişi, yukarıdaki Sovyet deneyimi ve onun sanayileşme alanındaki bir takım başarıları. Artı Türkiye'nin artık Osmanlı'dan ve Osmanlı'dan kalan ne varsa hepsinden kopma e, arzusu yönelimi hepsi birleştiğinde hepsi birleştiğinde eklektik ama bir açıdan eklektik olmasına rağmen pratik politikada yansıması bulan yansımasını bulabilen bir bütünlük oluşturuyor. Hı hı. İşte dediğim gibi pratik politikada yansımasını bulabiliyor ama bu eklektik yapı uzun ömürlü olmasına izin vermiyor nitekim dünya konjonktüründeki köklü bir değişiklik bu eklektik, ideolojik ve siyasi yapılanmanın kendi içinden çözülmesiyle sonuçlanıyor. Peki hocam son olarak solu da bu tabloyu ekleyip bitirelim isterseniz. Solun bu sürece, Cumhuriyet'in kuruluş sürecine yaklaşımı genel olarak nedir diye sorayım. İkincisini de şöyle tarif edeyim. Solun, Kemalizmin e, bu sol versiyonları karşısında bu kadar güçsüz olmasının nedenlerini de sormuş olayım size aynı anda. Valla ben e, şimdi ne kadar o zaman insanlarına Komünistlerine haksızlık etmek sayılır bilemiyorum ama bir şeyi söyleyebiliriz. Türkiye'de, Türkiye solu, Türkiye'deki komünist hareket, Türkiye'nin geleneksel aydınına musallat olan bir hastalığı, hastalık mı desek ne olur, onu tam aşamamıştır. O hastalık da şudur, tarihsel süreç içerisinde düşünmeme, verili duruma bakıp kendisini doktor, o metaforu. Hı hı. Ve içinde bulunduğu devleti ve toplumu da hasta olarak görme ve dolayısıyla bir tıp mantığıyla, bir doktor mantığıyla şu andaki duruma en iyi ilaç nedir diye bakması. Hı hı. Yani o anlamda Türkiye Sosyalist hareketin ilk öncü kadroları da pragmatist yanları ağır basan hı hı. kişilerdir. E nitekim o pragmatist yanları ağır bastığı için zaten solun eski kadroları bu kadar çok fire vermiştir. Kemalizme, işte Şevket Süreyyasından Vedat Nedim'in toruna, işte başçı Ahmet Cevat Emre'ye vesaire kadar. Ama şunu da tabi teslim etmek lazım. Böyle bir formasyon, yani daha tutarlı, eleştirel ve bağışıklık kazandırıcı bir Marksist formasyonun edinilememesi bir yanıyla bu Osmanlı'nın geleneksel aydınından tevarüs edilen özelliklerse diğer yandan şunu da teslim etmek lazım. Ülkede ciddi bir sınıfsal hareketlenmenin, sınıfsal dinamiğin olmaması da bu insanların muafiyetlerini daha da azaltan bir faktör olmuştur. Yani kendi geleneksel formasyonlarının ötesinde bu formasyonu düzeltecek daha olgun bir düzeye taşıyacak bir sınıf dinamiğinin de olmayışı bu hale getirmiştir evet. ilk sol hareketin kadrolarını. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Alnza evet, sağlık. Tamam. Sevgili dinleyiciler bu haftaki programımızda bu kadardı. Önümüzdeki programda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Marksizm notları programını dinlediniz. <Gülüyor>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 Sevgili dinleyiciler, Marksizm notlarına hoş geldiniz. Ben Can Soyer. Bugün Mitchin Çuğluoğlu ile birlikte Türkiye'de sol yayıncılık hakkında sohbet edeceğiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Türkiye'de sol yayıncılık deyince nereden başlamak gerekir hocam? İsterseniz oradan girelim. Şimdi e, bu 60 öncesi mücadelelere, uğraşlara haksızlık olacağını düşünmüyorum ama gerçekçi bakmak gerekirse Türkiye'de sol yayıncılık denen bir şeyi e, 60'larla birlikte asıl olarak başlatmak lazım. Çünkü günlük gazete bazında örneğin Tan vesaire gibi başına daha sonra e, olmadık şeyler gelen bir yayıncılık girişimi faaliyeti var ama eğer e, klasik anlamda bir kitap yayınından söz etmek gerekirse çok nadir örnekleri vardır bunun 60 öncesi. Okuyucu kesimi de son derece sınırlıdır. Dolayısıyla daha sistematik, daha yaygın ve daha geniş bir kesime hitap eden sol yayıncılık, Dendiğinde bunu 60'larla birlikte başlatmak hem doğru olur, ayrıca kimseye de haksızlık etmiş olmayız tabii. 60 öncesi çabalara. Peki 60'larda karşımıza ne çıkıyor hocam? Şimdi 60'larda benim şöyle bir düşüncem var, örneklerini de vereceğim. 60'lı yılların o kendine özgü ortamında insanların en başta tabii öğrencilerin aydınların ve orta sınıfların öğrenme, yeni şeyler öğrenme. Artık eski kıraatla Tatmin olmayıp yeni şeyler arama anlamında tam bir açlık ve açılım dönemine girdiğini görüyoruz. Talep kısmı böyle. Arz kısmına bakacak olursak da son derece sistematik olmaktan uzak, sol, düzen dışı, mevcut kapitalist sistemi Türkiye'de olsun, dünyada olsun eleştiren, ona uzak duran her tür düşüncenin herhangi bir seçme, herhangi bir tercih ve sistem olmaksızın adeta bu talebin üzerine boca edildiğini Hı -hı. görüyoruz. Bunun, yani bu o zamanki yayıncıların ve şu anda örneğini vereceğim yayın evlerin eleştirisi anlamında alınmasın. Çünkü dönemin özelliği oydu. Bakın 60'lı yıllardan kalma benim elimde bir şey var. Habora Kitabevi yayınları Hı -hı. listesi var. Bu 60'lı yıllardan kalmadır. Şimdi bu Habora yayınlarının e, bastığı kitapların yazarlarından örnekler vereceğim. Troçki, Nasır, ...Dimitro... ...Roger Garodi... Isaac Deutscher... ...Degol... ...Fidel Castro... ...Giap... ...Vietnamlı... ...Bertrand Russell... ...Kropotkin... ...Bakuni... Çok geniş bir skala var. Çok abi. geniş bir skala var. Habora yayınları tabii yalnız değil. Bir de Ant yayınlarında örnek vermek gerekirse... ...60'lı yılların ikinci yarısında... ...faaliyete geçen Ant yayınlarının... ...çıkardığı kitapların yazarları arasında... ...şu isimlere rastlıyoruz. Abdü İpekçi... Ee, şehir gerillası kuramının öncülerinden Brezilyalı Carlos Marighella, Mandel, Filistin liderlerinden Naif Havatme, Guevara, Alberto Bayo, Gerilla Nedir adlı hı hı. bir kitap, Yaşar Kemal romanları, Lenin, Nehru ve Daniel Conbendit gibi çok geniş bir skalaya yayılan, yayılan isimleri görüyoruz. Şimdi burada dolayısıyla çok tipik bir biçimde e, sol yayınlarını bir yana bırakacak olursak, çünkü sol yayınları, Muzaffer Erdoğan'ın sol yayınları, 60'lı yıllarda çok spesifik olarak ben klasikleri basacağım deyip hı hı. Marx, Engels ve Lenin e, külliyatını Türkiye'de şey yapmışlar. Şimdi sol yayınları gibi ayrı bir örneği bir kenara bırakacak olursak sol yayıncılık o 60'lı yılların aranışçı, sorgulayıcı ortamında ki talebin üzerine boca edilen, edilen lafını illa da kötü anlamda kullanmıyorum. Her renkten, solun her kesiminden insanların Türkçe'ye tercüme edilip e, şey yapıldığını görüyoruz. Böyle bir sistemsizlik var. Bu işin arz kısmı belki ama bir talepte vardı herhalde. E, şimdi gibi. talep şöyle, bilinçli bir talep değil aslında ama ben okuyayım arkadaş, yani Ben öğrenmek istiyorum. Yani ne bileyim, kimisini kimisini örneğin artık e, klasik okullardaki üniversitelerde okutulan resmi ideoloji tabi diye hmm. tabir edebileceğimiz işte Kemalizmin temel ilkelerini ortaya koyan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesini ortaya koyan, sağı ve solu bu felsefe çerçevesinde kategorik olarak bir yerlere koyup ben de buyum ve böyle olmalıdır diye ortaya çıkan bir şey zihniyet artık yavaş yavaş tatmin edici bulunmuyor. İnsanlar yeni şeyler arıyorlar. Tabii bu 60'lı yıllarla birlikte Türkiye'de bir taşıyıcı paradigma olarak taşıyıcı paradigma derken insanları bir yerden bir yere götüren ...eskisiyle yetinmeyip yeni şeyler aramaya yönelten bir paradigmadan bahsediyorum. E bu paradigmanın başat özelliği Türkiye nasıl kalkınır sorundur. Yani şu anda bize tuhaf gibi gelebilir ama Türkiye nasıl kalkınır, nasıl sanayileşir paradigması 60'lı yılların başat paradigmasıydı. İşte burada tabii şey gündeme geliyor... Türkiye bugünkü üçüncü yolla mı kalkınır? Yok işte kapitalizm bizi kalkındırır mı? Japon kalkınması bize örnek olabilir mi? İşte Sovyet sanayileşmesi ve planlama anlayışı bize ne kadar gider? Vesaire bu kanallardan hareketle insanlar sosyalizm nedir? Hangi sosyalizm bize uygundur anlamında? Ya da net bir sol anlayış bizi bugünden daha ileriye taşır anlamında bir aranış, sorulayıcılık var. Ve onun karşısında işte böyle bir şey ortaya çıkıyor. Peki hocam, Şimdi sıraladığınız kitaplar az çok bununla ilgili ipucu veriyor ama o yılların e, tartışma başlıkları, temaları genel olarak neydi 60'lı yıllarda? Şimdi 60'lı yıllarda işte ilk söylediğimi tekrarlayacağım. Bir sanayileşme kalkınma paradigması Hı. var ama tabii sırf her şeyi bununla açıklamak da doğru değil. Bir de Türkiye'de ilk kez hani o 60'lı yıllarda anayasa sosyalizmi açık mıdır, kapalı mıdır tartışmasıyla birlikte bunun anayasanın sosyalizme açık olduğu yani 60'lı yılların terimleriyle konuşuyorum anayasanın sosyalizme açık olduğu şöyle ya da böyle kabul gördükten sonra bu kez sosyalizm nedir? ve sosyalizm nedir? diye bir soru gündeme geldiğinde bu Türkiye nasıl kalkınır, nasıl sanayileşir paradigmasıyla birleştiğinde ortaya şey çıkıyor e, hangi ülke nasıl kalkınmış? Hı hı. hangi ülkenin kalkınmasında sol anlayışın sol düşüncenin ve sol uygulamaların ne kadar payı var? Böyle başlıyor en başta <gülüyor> ve burada açık söylemek gerekirse bilimsel sosyalizmi öğrenme, bilimsel sosyalizmin klasiklerini öğrenme işe oradan başlama anlayışı son derece zayıf. Ancak bir geri dönüş olarak insanlar şeye başvuruyorlar sosyalizmin, Marksizmin klasiklerine. Asıl başat itici güç e, Türkiye nasıl kalkmış? Sosyalizm nedir? İşte e, ne bileyim Yugoslavya deneyimi sosyalizm sayılır mı? İşte Japon kalkınmasının sosyalizmenin özellikleri nedir? İsrail hangi açılardan belirli kamucu uygulamaları böyle baş Ya da Nasır sosyalizmi, tırnak içerisinde Nasır sosyalizmi bize gider mi gitmez mi? Atüt, Türkiye'nin kapitalistleşmediğini gösteren bir problem midir, bir problematik midir? Böyle başlıyor ve burada insanlar gerçekten abur cubur yer gibi... Gene bunu tekrar küçüm e, tekrarlayayım küçümseme anlamında söylemiyorum her şeyi okuyorlar her şeyi bir okuyorlar yani. bir aranış var daha sonra yavaş yavaş şey oluyor ya işte bu kadar fikir e, kaosu içerisinde ben bu düşüncelerimi biraz daha sistematik bir hale getireyim eğer sosyalizm söz konusuysa tüm dünyada bunun kurucuları olarak 19. yüzyılda Marx, Engels vesaire gösteriliyor. E bari biz bunlara bir bakalım. Neymiş sosyalizin? Hangi temel ilkelere, hangi tarihsel süreçlere dayanıyormuş? Ancak ondan sonra başlıyor ve hatta ben şunu da söyleyebilirim. 60'ların sonuna kadar çok fazla şey olduğunu söyleyemeyiz. Klasiklere yani, Marx, Engels anlamında klasiklere başvurulduğunu söyleyemeyiz. Bir de çok basit gibi görünse de şunu ekleyeyim. Lenin'in eserleri ki onlar da, basılıyordu i̇şte özellikle ne yapmalı iki taktik sol komünizm vesaire vesaire Türkiye'deki strateji tartışmalarında insanların yararlanacakları malzeme olarak değerlendirildi yani mesela siz şey yapıyorsanız aşamalı devrimi savunuyorsanız iki taktik ve 1905 civarı yazılanlar gündeme geliyor sosyalist devrimi savunuyorsanız Nisan tezleri daha fazla başvuru kaynağı oluyor. Bunun gibi. Yani şunu anlama, anlatmaya çalışıyorum. O dönemin hamlığı ya da toyluğu içerisinde, bu kez Lenin'i de katarak söylüyorum. Klasikler bir düşünce sistematiğinin oluşturulmasından ziyade o an geçerli olan aktüel strateji tartışmalarının çerçevesi ya da kozu e, olarak, temeli olarak kullanılmıştır. Bu da çok e, kaçınılmaz olsa bile çok da doğru bir yol olduğunu düşünmüyorum şimdi geriye dönüp baktığımda. Evet. peki hocam 60'lı yılları tavir ettiğimizde ortalama bir solucunun başucu kitapları nelerdi mesela hatırlayabildikleriniz şimdi bakın eğer Türkiye İşçi Partisi'nin artık yavaş yavaş aydınlar ve gençler gözünde itibarını yitirdiği yıl olarak 69'u 68'i 69'u alırsak eğer 68 69'a kadar evet insanlar klasikleri falan da okuyordu ama size ilginç gelebilir 68'e 69'a kadar pek çok sosyalistin başucu kitabı Çetin Altan tarafından yazılan Onlar Uyanırken adlı kitaptır. Ee, şimdi ben şunu söylüyorum. Elbette o zamanlar Marx okuyan da vardı, şu da vardı, bu da vardı ama daha genel bir profil. Yani bunu Aydın'ı da okuyor, öğrencisi de okuyor, şoförü de okuyor, bilmem nesi de okuyor diye çok yaygın bir başvuru kitabından söz edecek olursak en başta Çetin Altan'ın Onlar Uyanırken'i. E, sayılabilir. Bir kısmı Çetin Altan'ın yazdıklarıdır, bir kısmı da okurlarından gelen mektuplardır. E, i̇şte proleter şoför diye birisi yazar mesela. Hı hı. E, i̇şte Mehmet Ali Aybar'ın Bağımsızlık, Demokrasi, Sosyalizm sonlara doğru da Beyce Boran'ın Türkiye Sorunları ve Sosyalizm. Ama diğer cepheye bakacak olursak gene 68-69 yıllarında bu kez iki taktiğin, en başta iki taktiğin e, Türkiye Solun'un başvuru kitabı olduğunu görüyoruz. Ha, bunun dışında o dönemleri yaşadığım için rahatlıkla söyleyebilirim. Eğer aktivist, işte Türkiye İşçi Partisi'nden pek fazla tatmin olmamış, Türkiye İşçi Partisi edilgen ya da parlamentarist bulan e, kesimlerin başucu kitabı olarak da ben Goevera ve Castro'nun yazdıklarını söyleyebilirim. Hatta küçük bir ek daha yapayım. Çok da ilginçtir bu. Örneğin Regi Debrey'in Devrim'de Devrim kitabı 69 yılında Fokoculuk Fokoculuk yaklaşımının genç kesim içerisinde yaygınlaşmasında etkili olmuştur. Reci Devri'nin bu kitabı. Peki hocam, 70'lere doğru evrildiğimizde Türkiye Solu'nun okuma alışkanlıklarında bir değişim gözlemleyebiliyor muyuz? Ee, şöyle söyleyeyim, 60'lı yıllarla kıyaslandığında 70'li yıllarda okuma alışkanlıklarının da bir düşme görüyoruz. Yani, Oysa yayın sayısında artış. Yayın kısım. sayısında artış var. Şimdi benim kanaatime göre, benim gözlemleyebildiğime göre hani yayın evi, kitap vesaire sayısı bugün çok artmış olabilir ama istatistik e, olarak da belirli bir yıla kadar ben onu bir kitapta kullanmıştım e, okur başına düşen kitap sayısı açısından okur başına düşen kitap sayısı açısından Türkiye'nin patlama yılı 60'lı yıllardır ha, bunu mikro ölçekte daha mikro ölçekte sola bakacak olursak benim görebildiğim kadarıyla solun en fazla okuduğu yani sistemsiz karışıkta olsa en fazla okuduğu dönem 60'lı yıllardır 60'lı yıllardan 70'li yıllara geçersek bir inkıta ara görüyoruz. 12 Mart döneminin yaklaşık 71'den 73'e kadar süren bir inkıta ara görüyoruz. 73'ten sonra aktivite, faaliyet, hareketlilik o kadar artıyor ki ben şunu söyleyebilirim. O yılları da yaşamış bir insan olarak. Türkiye Solu'nun 70'li yıllardaki okuma alışkanlıkları 60'lı yıllardakinin çok gerisindedir çok gerisindedir. Yani Türkiye sonunda okur oranı düşüyor ama yazar oranı yükseliyor ya aslında. Yükseliyor. Yeni sosyalist yazarlar, evet. aydınlar da ortaya çıkmış oluyor. Şimdi bir de şunu da şey yapalım tabii. İkinci bir noktada şudur. Bu da önemli olduğunu zannediyorum. 70'li yıllarla birlikte bir başka ilginç gelişme görüyoruz. Az önce anlattığım gibi 60'lı yılların yayıncılığı sistematik değildir, tercihli değildir. Yani belirli bir perspektife oturan, belirli bir dünya görüşüne oturan kitapları ben yayınlarım anlamında. Yayın evlerinin özel bir politikası yoktur ama 70'li yıllarla birlikte bunun sona erdiğini ve daha tercihli seçmeli yayınlar olduğunu görüyoruz. Söz gelimi, söz gelimi artık e, Sovyetik çizgiler... Kendi yayın evlerini kuruyorlar, kendi seçtikleriye, sol yayınlarının dışındakileri kastediyorum. Söz gelimi Türkiye İşçi Partisi söz konusu olduğunda bilim yayınları. Belirli bir Sovyetlerin yazdığı ya da Dünya Komünist Hareketi'nden kişilerin yazdıkları kitaplar. Bunun bir diğer örneği de konur, e, konuk yayınları. E, o zamanlar işte TKP'nin e, görüşleri doğrultusunda kitaplar basan ya. Yani. Buna karşılık bir de... Devrimci demokratların çok özel bir şeyi yok ama maucularında yani o zamanki mağucularında kendi şeyler var. Yani artık 70'li yıllarda bir departmanlaşma görüyoruz. 60'lı yılların solcusu hangi düşünceye sahip olursa olsun önüne gelen her şeyi okurken 70'li yılların solcusu artık selektif davranıyor, seçici davranıyor. İşte ben diyor şu tip kitapları okurum diyor, klasiklerin dışında kitaplardan söz ediyorum. Örneğin Türkiye İçiş Partili, TKP'li, TİSİP'li vesaire insanlar çok büyük oranda e, konuk yayınları ve bilim yayınlarından çıkan işte Sovyet Bilimler Akademisi ya da işte Fransız Komünist Partisi ya da başka bir ülkenin Komünist Partisi'nden Aydınlar'ın yazdıkları yazarlar bir şekilde bir şey oldu. Bir de bu arada ilginç bir şey daha söyleyeyim ben sanıyorum bir inkıta döneminden bahsetmiştik ara dönem. Şimdi Türkiye solu bir darbe yediğinde, sille yediğinde okuma alışkanlıkları, ...radikal bir biçimde farklılaşabiliyor. Şöyle bir örnek vereyim. 1970'li yıllarda ben kitapçılık yaptığım için de bunu iyi biliyorum. Tanrıların Arabaları diye bir kitapçık. Eric von Daniken tarafından yazılan bir kitap. Şimdi o zaman hemen hemen hiçbir solcu... ...hiçbir solcu, kendini sosyalist olarak tanımlayan kişi... ...bu kitaba itibar etmemişti. Ya yani o işte palavradır, işte, şeydir, kitiştir, bilmem nedir falan diye. Şimdi ben öyle zannediyorum, bugün... İç böyle Erik Von, Von Daniken bu kitabı ilk kez bugün çıksa ben pek çok solcunun ya ne demiş adam bir de bunu dinleyelim diye yöneleceğine eminim. Evet. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Mesela 12 Mart darbesine kadar ya Türkiye'de ayrı bir devlet geleneğim var. Türkiye toplumu nevi şahsına münhasır diye çok fazla kafa yormayan insanlar bu ara dönemde mesela çok fazla Kemal Tahir okumuşlardır. Çok fazla atüt ilgili kitaplar okumuşlardı. Ama sonra bu kesilmiştir. Hareketlilikle birlikte hepsi unutulmuştur. Yeniden yolcu yoluna koyulmuştur. Bir hocam bu departmanlaşma sanırım biraz da Sosyalist hareket içindeki tartışmaların keskinleşmesiyle Tabii. de bağlantılıdır. E, 70'li yılların temel tartışmaları, temel Hı. temaları ne olmuştu Sosyalist hareketin gündemindeki? Şimdi e, açık söylemek gerekirse 60'lı yıllar için söyleyebildiğim şeyi 70'li yıllar için söylemekte zorlanıyorum. ...çok da fazla zorlamak istemiyorum. Yani mesela 60'lı yıllar için ben ne demiştim? Ya insanlarda bir açlık vardı. Öğrenmek istiyorlardı. Okumak istiyorlardı. Ve önüne geleni okuyorlardı fazla şey yapmadan. 70'li yıllar için... ...bir bu anlamda bir... ...okuma paterninden, örüntüsünden... ...söz etmek mümkün değil. Daha ziyade şunu görüyoruz. O zamanların siyasi hareket çeşitliliği içerisinde... ...her siyasi hareketin... ...bu de olabilir... ...grup vesaire de olabilir... Her siyasi hareketin kendi okuma listesi vardır. Örneğin yani şey ismi lazım değil, hareket öbek ismi lazım değil. Ben çok duymuşumdur. Ya 12 Eylül öncesinde biz 5 kitabı okurduk arkadaşlar. 5 kitabın okuma 5 kitaptan fazlasını okumakta gereksiz bulunurdu. Çünkü bizim mahallede faşist bekleme Okulda bilmem ne yapma gibi gündelik pratik işlerimiz çok yoğundu ama hiç okumadan da olmaz. Neler okuyacaktık? İşte şey mesela bir tanesi Vajima karşı Birleşik cephe. Hı hı. Dimitrov. Dimitrov. Buna benzer beş kitap bize. Ha bizim mesela geleneğe gelince işte biz normal ne yapmalı okuruz e, vesaire. Ama mutlaka mutlaka kaç kaçmayacak bir şey o. E, Dünya komünist partilerinin uluslararası konferanslarında e, alınan kararlar hı hı. işte 69. Şeyi mesela ...Uluslararası Konferansı ve en başta da tabii bunun yanı sıra Sovyet Bilimler Akademisi tarafından hazırlanan... ...daha ziyade rakip çizgilerle polemik içeren, yani örneğin Mao'culuğun iç yüzü diye. Bizde o okunur, öbür tarafta da Sovyet Televizyonunun iç yüzünü anlatan kitaplar okunur. Yani bu anlamda bir şey var, dar bir, daha dar ve artık siyasetlere özelleşmiş bir okuma örüntüsü karşımıza çıkıyor... Böyle bir örüntü olmasına rağmen şeyi söylemekte hiçbir beis görmüyorum. Çok sınırlıdır. Yani sırf o devrimci domakrit dediğimiz arkadaşların günlük işlerinin yoğunluğunun ötesinde onlar kadar belki de aktif vesaire olmayan günlük anlamda başka çizgiler de öyle çok fazla okumazlar. Yani 70'li yıllarda bir okuma fukara olduğunu söylemek mümkün. Her şeye rağmen yani aşırı değil de ölçüler içerisinde biraz zorlayacak olursak şunu söylemek mümkün. 70'li yıllarda yavaş yavaş şeyin bir okuma yönlendiricisi olarak yavaş yavaş ortaya çıktığını görüyoruz. Toplumsal devrim siyasi devrim. Tabii bu teorik içeriğiyle değil de işte ne bileyim ittifaklarla geldiğinde sosyalizme geçmiş mi olursun yoksa ittifaklar seni halk cephesi vesaire ya da halk iktidarı gibi şeyler sosyalizm demek midir yoksa başka bir şey midir? Sosyalizm. Buna benzer tartışmaların 70'li yılların sonlarına doğru biraz daha ön plana çıktığını görüyoruz. Peki hocam şimdi 60'lı ve 70'li yılları ...kabaca konuştuk ama bir de bu yılların içinde dergicilik faaliyetleri Hı -hı. var. Türkiye Solu da bu açıdan gayet verimli bir e, performans sergilemiştir. Bunları nasıl değerlendirirsiniz kabaca? Yani 60'lı yıllarda, 70'li yıllarda dergicilik nasıl gelişmiştir? Hangi dergiler ön plana Hı -hı. çıkmıştır? Bana göre eğer 70'li yıllarda Türkiye Solu'nun okuma alışkanlıkları... ...benim demin söylediğim gibi gerçekten girilemişse... ...bunda dergiciliğin ciddi bir payı vardır. Yani dergiciliktir, dergicilik kötüdür, zararlıdır anlamında bunu söylemiyorum. Çünkü 60'lı yıllardan farklı olarak bu kez herhangi bir siyasi çizgiyi angaja olan insanlar o siyasi çizginin yayınlarıyla idare ediyorlar. Yani başka bir şey okumak için fazla bir ihtiyaç duymuyorlar. Oradan besleniyorlar. Evet tabii. yani örneğin tisipli bir arkadaşımız mesela ilke eğer teorik bir şeyse ilke dergisini Hı. okur, ilke dergisini de beslenir. İşte tipli ise yurt ve dünyayı okur, yürüyüş dergisini Hı. okur. İşte şey ise Demokrat Gazetesi'ni okur. Dev yolcu arkadaşlarımız. O daha sonra çıkan günlük Demokrat Gazetesi. Efendim öbürleri biliyorsun aydınlık var. Şu var bu var. Ha, dolayısıyla bu yayıncılık faaliyetinin dergicilik koluyla çok fazla çeşitlenmesi insanları büyük ölçüde asıl kaynaklara başvurma şeyinden, yükünden artık ne kadar yüklenebilirse buna bunu kurtarmış gibi görünüyor 70'li yıllarda. 70'li yıllarda Türkiye'de bir de birikim dergisi çıkmaya başlıyor 70'lerin sonuna doğru. Fakat sadece birikim dergisinin çıkması değil. Aynı zamanda Türkiye'de Yeni Solun ve Batı Maksimini'nin tezlerinde tartışılmaya başlandığı bir dönemden edebiliriz. Bu yayıncılık alanına nasıl yansımıştır? Hem kitap hem dergi yayıncılığı açısından. Şimdi bu hengame içerisinde bir de şeyi söylemek lazım. İlk kez Türkiye'ye, ilk kez Türkiye'ye nispeten sistematik biçimde. Yani demin örneklediğim gibi rastgele biçimde değil. ilk kez sistematik biçimde Batı Solu ya da Yeni Sol diyebileceğimiz bir takım düşüncelerin yansıması, kitap ve dergi şeklinde görülüyor. Hmm. Dergi olarak baktığımızda bunun e, baş temsilcisi tabii. O zamanlarki birikim dergisi. E, yayın evleri, yayın evi iletişim pardon birikim yayın evi hmm. olarak bakacak olursak da şeyi görüyoruz. E, Altuzer'in kitaplarının ilk kez ama tabii Altuzer farklı şeyler söylüyor. Tam Yeni Sol sayılmaz çünkü hmm. evet. Transcommunist Partisi üyesi. Ama örneğin devlet tartışmaları bağlamında İlk kez mesela Miliband, Laclau ve Plansas tartışmalarını görüyoruz. Mesela bu ve buna benzer bir takım örnekler demin dediğim gibi bütün bu hengame içerisinde bir çizginin ya da bir ekolün de batı solu ya da yeni sol diyebileceğimiz real sosyalizme mutlak bir mesafeli, mesafe koyan bir ama Marksist temellerden hareket eden bir başka yayın çizgisini görüyoruz. Ama şunu da hemen ekleyeyim. O dönemin hiperaktivitesi içerisinde o dönemin işte benim hep kullandığım tabirle binlik bir alamete gidiyoruz ki kıyamete psikolojisi içerisinde bu yayınların diğer çizgilerin yayınları olduğu gibi yayınlarında olduğu gibi çok da fazla yankı uyandırmadığını dar bir çevreyle sınırlı kaldığını etkisini söyleyebiliriz. Peki hocam gelelim 12 Eylül'e. Şimdi siz az önce söylemiştiniz zaten bu tip darbe dönemleri Türkiye Solun okuma alışkanlığını şaşırtıcı biçimde değiştirebiliyor Burada öyle bir gözlem yapabilir miyiz? Yani 12 Eylül'den sonra Türkiye solu ne okumaya başladı. Hı hı. Türkiye solunun şöyle bir alışkanlığı vardır. Dönem güç dönemse, baskı dönemiyse benim eskiden kullandığım bir tabirle edebiyat ve sanat dergileri Türkiye solunun tahlisiye sandalları hı hı. işlevini görür. Yani işte ya şimdi kalktı. Siyasi dergi çıkaramayız. işte sanat, edebiyat, işte estetik kuramı falan filan derken işte Lukas Brecht falan oralardan hı. ...bu işlere girelim anlamında. Bu 12 Mart'ta olmuştu zaten. 12 Eylül'de de buna benzer şeyler oldu. Mesela yaskoyla oldu, başka şeylerle oldu. Ancak şunu hemen... ...bir boyutu bu, edebiyat ve sanat. Ancak 12 Eylül'ün bütün baskı dönem... ...baskıcı niteliğine rağmen... ...yani insanların kitap okuma... ...şevkini vesaire... ...tamamen yok edici özelliklerine rağmen... ...12 Eylül yayıncılığının... ...batılı Marksist... ...Marksist esinli... Yeni Sol veya Marksist kitaplarının, yayınlarının Türkiye'ye ciddi biçimde yansıtıldığı bir dönem oldu. Bütün bu baskıcı karakterine rağmen. Bir örnek vermek gerekirse ben sayısını tam bilmiyorum ama mesela on, nispeten 12 Eylül'e denk düşüyor diyebileceğimiz yayıncısı geçenlerde e, vefat eden Erhan Göksel'dir. Verso yayınlarının çok ciddi kitap bastığını görüyoruz bu dönemde. Ve bunların önemli bölümü de Hani bunu şey yapmak için söylemiyorum kötü kitaplarını kesinlikle söylemiyorum. Batı Marksizminin mümtaz simalarının kitaplarını basmıştır. Böyle bir şey görüyoruz. Ve yavaş yavaş 12 Eylül'ün hafiflemesiyle yani 80'li yılların ortalarına doğru bu kez akademik içerikli sol yayınların yavaş yavaş yeniden sahneye çıktığını görüyoruz. Bunun örnekleri de yapıt diye bir dergiden mesela söz edebiliriz. İçerisinde sol akademisyenlerin yazdıkları. Daha sonra on birinci tezden söz edebiliriz. Yani şöyle söylemek mümkün. İki silleden iki darbeden sonra Türkiye solu biraz da ya biz bu işleri pek üstün körü kadar değerlendirdik. Biraz daha dünyayı ve Türkiye'yi etraflı ve bilimsel biçimde değerlendirmek lazım anlamında bir ihtiyaç duyuyor ve o ihtiyaç üzerine de karşılığını şeylerde buluyor. Akademik tonları daha ağır basan yayınlarda oluyor. Yani 12 Eylül'den çıkıştan bahsediyor. 80'lerin sonuna doğru geldiğimizde 90'ların başıyla birlikte iletişim, ayrıntı, Hı -hı. metis gibi yay yeni Hı -hı. yayın evleri de ortaya çıkmış oluyor ve bunlar geniş çaplı bir yayıncılık faaliyeti yürütüyorlar. Bu nasıl bir ihtiyaca denkçiyor? geliyor da de, iletişim, metis, ayrıntı ve benzeri yayın evleri Hı -hı. Türkiye solundaki hangi talebe karşılık olarak basım yapıyor sizce? 70'li yıllarda departmanlaşmadan söz etmiştim siyasi hareketler kendi yayınlarına sahip. Bu kez siyasi hareketler bazında değil de tipolojiler bazında bir ayrışma oluyor yayıncılık hayatında. Söz geleme, e, ne bileyim belirli bir çizgi ki bunun içerisinde işte e, ne bileyim Türkiye Komünist Partisi de yer almaktadır. E, onun okuma ihtiyaçlarını karşılayan başka kitaplar da vardır, başka yeni evleri de vardır ama dikkat edersen yazılama ve yordam buraya yönelik. Bu tipolojiye yönelik. Yani ben örgütlü sosyalist hareket içerisindeyim. Benim belirli bir marksizm leninizm anlayışım var. Benim real sosyalizme karşı belirli bir kabullenişim var diyen bir tipoloji Hı -hı. düşün. Bu tipolojinin ihtiyacı olan yayın evleri ve yayınlar var. Şimdi bu tipolojinin dışında bir de artık postmodern mi demek lazım? Yani postmodern demesek bile doğru parçalılıdır. Hı -hı. Tek bir doğru yoktur. Dolayısıyla herkes dikkate değer dikkate alınması gereken ha bir de bu açıdan bakmak mümkün bu işe dedirten e, bir takım yayınlar oranın içerisinde bunları hem e, genç ve akademik çalışma yapan insanlar şey yapıyor hem de e, akademik çalışma yapmasa bile artık adına yeni sol diyebileceğimiz işte o klasik ve artık beni bıktıran dişle güne dair ne söylen işte şimdi yeni şeyler söylemek zamandır Diyen bir başka tipoloji. Ben diyorum ki işte örneğin ayrıntı yayınları, eski ayrıntı yayınlarından bahsediyorum. Şu andaki sahipliği hakkında bir bilgim yok. Eski ayrıntı yayınları mesela tam bu tipolojiye hitap ediyor. İde eski ayrıntı yayınları. İletişim yayınları ise bir batıda yeni sol diyebileceğimiz real sosyalizme kesin mesafeli, Marksist ya da Marksizm esinli. Düşünürlerle, Türkiye'de resmi ideoloji mutlaka sorgulanmalı ve resmi ideoloji artık bu ülkenin gündeminden çıkartılmalı diyen bir kesime hitap eden e, yayınlar çıkarıyor. Böyle bir ihtiyaca hitap ediyor. E, şimdi böyledir. Siyasi çizgi, mesela ben bu, bu yayınların hepsini birebir siyasi çizgilerle tekabüliyet ilişkisi içerisinde olduğunu söyleyemem. Ancak belirli tipolojilerle, belirli tiplerle, belirli zihniyetlerle tekabüliyet ilişkisi olduğunu söyleyebilir. Peki hocam siz zaten yordan ve yazılama diyerek aslında Hı -hı. biraz girmiş olduğunuz olana son 4-5 yılda Türkiye yayıncılığında yeni bir e, solukta var aslında. Özellikle de Sovyet kaynaklarının daha sıklıkla basıldığını, Hı -hı. E, Sovyetlerle yakınlık kuran kaynakların daha çok basıldığını görüyoruz. Aynı zamanda Avrupa'da yeni solun e, Avrupa Komünizminin dışında ortodoks bir Marksist felsefe çalışmalarının da Türkiye'ye basıldığını yazılama ve yordam tarafından özellikle görüyoruz. Bu gidişatı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu bir ihtiyaçtan mı kaynaklanmıştır? Yoksa sadece bir boşluk doldurulmaya mı çalışılmaktadır? Şimdi açık söylemek gerekirse öznel niyetlere girmek tabii elbette mümkün Hı. değil ama nesne olarak baktığında yani kişilerden ve öznel faktörlerden ayrı, ayrıştırarak baktığımızda bunun çok ciddi bir ihtiyaç olduğunu kesin kez söyleyebiliriz. Hı. Şunu kastediyorum ben. Başka siyasi çizgileri, angaje insanlar hakkında konuşmam mümkün değil ama benim mensup olduğum siyasi çizgi ya da benim siyasi çizgime benzer çok dar da arada mesafe olmayan siyasi çizgiler şunu mutlaka ve mutlaka merak ediyorlardır ve böyle bir ihtiyaç vardır. Bir, Real sosyalizmin çözülmesine veya sosyalizmin çözülmesine ne tip faktörler yol açtı? İşte bu iş Khrushchev'dan başladı, bilmem kimden başladı falan filan ee, şeyde hatalar mı vardı kuruluş döneminde yani kuruluş dönemi derken yerleşme 30'ları kastediyorum. diyorum yoksa devrimin en kendisi mi az geç yanlış ha bunlar bu bir kenara bir de biz şu anda savunduğumuz sosyalizmi hangi tarihsel kaynaklara hangi yaşanmışlıkları hangi deneyimlere bakarak nasıl kurgulayacağız bu çok objektif bir ihtiyaçtır ha şimdi mesela 70'li yıllarda ya da Sovyetler Birliği çökmeden önce önce belirli çizgilerdeki insanlar rahattılar. Ya işte kapı gibi Sovyetler Birliği var. İşte adamlar şey de diyorlar artık komünizm bilmem hangi daha ileri evresine geçiyoruz. İşte bunların yazdıkları, çizdikleri zaten bize yeter. E şimdi o da kalmayınca insanlar kafalarında bir şeyi yeniden kurmak zorundalar. Ben Marx'ı nasıl değerlendireceğim? Marx efendim mesela yaşasaydı yani çok uzun yaşasaydı 1917 devrimine ne derdi? 1917 devrim bir tesadüf müdür? E ya da tesadüf değilse bilmem bu neyle açıklanabilir? Hangi faktörlerle açıklanabilir? Ondan sonraki real sosyalizm deneyimi benim için, benim bundan sonra vereceğim mücadele açısından... ...ne ölçüde bir mehaz noktasıdır, ne ölçüde bir referans noktasıdır. Ne ölçüde dönemi geçti deriz, hangi özellikleriyle bugün bile bizim için bir referans kaynağı teşkil... ...işte bizim sosyalizmimiz şöyle olacak mı, böyle olmayacak mı? Bütün bu soruların yanıtları objektif bir şeydir. Bu yanıtlarını aramak objektif bir ihtiyaçtır. Yani bunlarda hem antikomünist olmayan hem de evet, evet, bir evet. çözümleme ihtiyacı mesela var. Mesela ben aynısını okuyamadım da bizim şöyle şeyler yani bizim derken belirli bir konumda olanları kastediyorum elbette. Bugün sol portalda gördüm. Hans Heinz Hölzü ölmüş mesela. Ben en son onun yordamdan çıkan bir kitabını okumuştum ve şöyle dedim ya işte bu ülkede Sovyetler Birliği ve Demokratik Alman Cumhuriyeti çöktükten sonra hadi bana eyvallah demeyen bütün bu olumsuzluklara rağmen Ortodoks diyebileceğimiz bir Marksist deniz çizgiyi savunan insanlar var. E, bu insanlar öyle sırf şeylerde değil, parti militanları da değil. E, pek çoğunun akademik kimliği de var. Değil mi? E, biz bunlardan beslenmek durumundayız. Gerçekten beslenmek durumundayız. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. E, örneğin Perry Anderson'dan, Alex Kalinikos'tan, şundan buna elbette beslenelim ama Şöyle bir şey söz konusu değildir. Kardeşim işte sen real sosyalizm falan filan diyorsun ama beslendiğin kaynakların hepsi real sosyalizme mesafeli insanlar. Başka adam bulamıyorsun diye bir şey yok. Başka insanlar var. Başka insanlar var ve bu da bizim bir eksiğimize ihtiyacımızı karşılık Peki hocam şimdi biz bir dönemleştirme yaptık tartışırken 60'lar 70'ler ve 12 Eylül sonrası dedik. Bu Süreç içerisinde siz Marx'ın ve Lenin'in eserlerinin kimi zaman seçici biçimde okunduğundan söz etmiştiniz. Bunu biraz örneklemenizi isteyebilir miyim? Yani örneğin 60'lı yıllarda Lenin'in şu eseri çok okunurdu ama 70'li yıllarda bu gözden düştü diğer eseri okunurdu diyebileceğimiz bir şey yapabilir miyiz? Marks söz konusu olduğunda bunu hiç söyleyemeyiz. Yani Marx okunduğu kadar okunmuştur, okunmadığı kadar okunmamıştır. Yani şu dönem Marx'ın şu eseri daha ön plana çıktı, daha tercih edilir oldu da ondan sonra... Onun için söyleyemeyiz. Ama şunu çok rahat söyleyebilirim. Mesela 60'lı yıllarda en revaçta olan Lenin eseri dediğim gibi az önce iki taktikti. Daha sonra iki Taktikçi Lenin Türkiye'de ön plana çıkmaya başlayınca bu kez bir başka şeyden Nisan tezilerinin Lenin'i ortaya çıkmaya başladı. Böyle bir Lenin tercihi vesaire söz konusu. Ama şunu da hemen ekleyeyim. 1970'li yıllarda belirli bir kesim, buna Ortodoks, Sovyetik ya da vesaire bir kesim diyebiliriz. Ne zaman, o zamanki adıyla o zamanki yakıştırmayla Goşizm eleştirisi olsa birinci referans kaynağı Lenin'in sol komünizmin bir çocukluk hastalığıdır. Çünkü orada Lenin 1920'lerde bu iş, Batılılar bu işi bizim gibi yapamazlar. Batı'da bari hiç olmazsa şu olsun da bizim de biraz üstümüzdeki kalabalık hafiflesin diye bir şey yani sol komünizm bu bazıları için şey işlevini görmüştür mi, tırnak içerisinde, doşizm ya da bilmem ne devrimciliği mahkum etme. Bak Lenin işte sizin gibi adamlar için şunu diyor biçiminde. Buna benzer şeyler söylenebilir. Onun dışında, pardon şeyi de e, hemen belirtmek lazım. Gerek 60'lı yıllarda, yasaklanan kitaplar arasındaydı ama gerek 70'li yıllarda Lenin'in bu demin sözünü ettiğim eserleri dışında, yapıtları dışında en fazla okunan devlet ve ihtilaldir. Yani onu özel bir yere koymak lazım. O zaman ne oluyor? İki ne yapmalı? İki taktik, Nisan Tezleri ve Devlet ve ihtiler. Yani bunlar Lenin'in en fazla tercih edilen. Mesela ben Antriyokritizmin o kadar çok okunduğunu falan zannetmiyorum. Ya da Rusya'da kapitalizmin gelişmesi, Truve'li olan şeyler, işte Narodiniklerle olan, onların çok fazla şey yapıldığını zannetmiyorum ama bu eserler, demin dediğimiz 4 eser, en hem 60'lı yıllarda hem de 70'li yıllarda önemli, en çok okunan kitaplar arasında sayılabilir. Marks'ta ise manifesto belki de bir kenara bırakılacak Türkiye olursa. Türkiye Solu pek Marx okumuyor. E, yani şeyi de söyleyeyim ben onu daha önce çok önce de söylemiştim. Yani mesela Türkiye Solu Nazım'a çok meraklıdır. İşte Nazım'ın aşklarını şey yapar işte kiraya der şu der bu der. İşte, hatta trim trim trak makinalaşmak istiyorum onu da şey yapar ama nedense şeye pek itibar etmez. Nazım'ın hafızı kapital olmak istiyorum evet. şeyine pek itibar etmez. Evet. Yani işte, o, o kısmını pek görmezden gelir Peki hocam şimdi bizim kuşaklarımız, bizden sonraki kuşaklar, bugünün gençleri Türkiye'de sol yayıncılık, daha doğrusu Marksist klasiklerin yayıncılığı konusunda başlıca sol yayınları olmak üzere belki bilim ve sosyalizm yayınlarını biraz da inter yayınlarını biliyor olabilirler. Ama ben mesela sizin Almanya İdolojisini ilk kez Selahattin Hilal çevirisinden okuduğunuzu biliyorum. Türkiye'de bugün yok olmuş artık bugünün kuşaklarının bulabilmesi mümkün olmayan yayın evleri neler olmuştu ilk Marksist eserleri basan? Şimdi mesela şu anda e, varisleri sürdürüyor mu emin ol bilmiyorum ama benim bildiğim kadarıyla yanlış hatırlıyorsam e, düzeltir başka zaman arkadaşlar. Örneğin sol yayınlarından söz ettim. Orada şeye de haksız etmeyelim Eğer klasikler söz konusuysa sol yayınları tabii en fazla o çıkardı ama Hı -hı. ona bilim ve sosyalizmi eklemek lazım. Süleyman Ege. E, bir de Enver Aytekin'di sanıyorum yanlış hatırlamıyorsam şeyi. Sosyal yayınlar. Hı -hı. Sosyal yayınlar. Şimdi benim bildiğim kadarıyla bugün sosyal yayınlar diye bir şey yok. Sosyal hmm. yayınlar yok. Ya da varsa bile bağlantısı nedir? Eski evet, 60'lılar. Hala var sanırım ama. Ama e, mesela yani. sosyal yayınlar bana göre e, şeydir. O da sol yayınlarının yanı sıra işte belirli bir çizginin ürünlerini yansıtan kitaplar basmıştır. Mesela Otto Kuzin'in diyaliklik materyali, erkekle tarih materyalini basmıştır. Otto Kuzin'in işte biliyorsun Finlandiyalı bir komünist 3. Enternasyonalde önemli görevler almış. İşte, Alman ideolojisine gene e, şey basmıştır. Sosyal yayınlar basmıştır ve şeyi söylemek gerekirse bana göre Selahattin Hilal çevirisi olan Feuerbach bölümü işte bazı genç nesillere şey gelebilecek, aykırı gelebilecek ya da aşina gelmeyebilecek eski Türkçe şeyleri bir yana bırakacak olursak en iyi çeviridir. Feuerbach çevresidir. Peki hocam son olarak şu soruyla bitirelim isterseniz. Yine bütün bu dönemleri göz önünde tuttuğumuzda Türkiye Solu Edebiyat deyince ne okuyor? 60'lı yıllarda 60'lı yıllarda Türkiye Solu Türkiye Solu'nun ortalama tipini kastediyorum. Aynı zamanda belirli bir siyasi aktivite içerisinde olan, örgütlü olan kesimlerini kastediyorum. Onlarda edebiyat sanat meselesi ikinci plandadır. Yani okunduğu kadarıyla ne kadarsa Siyasi kitaplar, hı hı. siyasi içerikli kitaplar okumuştur. Şey bir, refakatçi olarak bir takım romanlar ön plana çıkmıştır. Örneğin şunu çok çok net söyleyebilirim. Benim öğrencilik dönemimin sonlarında, 69-70 yıllarında gençler arasında en çok okunan romanın Blatkov'un Çimentosu olduğunu söyleyebilirim. İşte orada mesela Daşa e, tipi vardır. İşte insanlar ya biz Daşa mı olacağız, başka bir şey mi olacağız diye. Çok tartıştıklarını biliyorum yani o zamanki gençler. 70'li yıllardan itibaren şeyde de bir fark olmuştur. Hani bu departmanlaşmadan hı hı. söz etmiştik. Edebiyata ya. da yansımıştır? Edebiyata da aynen yansımıştır. Hı hı. Örneğin bizim e, ekol dersek işte bir gelenek dersek bizim roman mı okuyacaksın? Söyleyeyim işte Konstantin Simonov Yaşayanlar ve Ölüler işte o İkinci Dünya Savaşı'nı anlatan kitaplar. Hı hı. İşte şey Erenburg Paris Düşerken ve Fırtına Şey 3 e, Meydandaki Ha şeyi hemen unutmayın. Çimento kadar 60'lı yılların sonunda başat roman da şeydir. Ana. ana. Gorkin'in anasıdır. Ondan sonra işte başka şeylerin de vardır tabii. Farklı çizgilerin de romanları vardır. Örneğin daha militan olanlar ki bu her kesime hitap eden bir kitaptır. Yani yalnızca e, ortodoks, sovyetik geleneği değil. Başkalarına da çünkü şeydir. E, faşizmin zindanlarında direnişi anlatan. Daracından notlar. Julius Fucic. Sanıyorum bir Çek komünisti. Yani buna benzer kitaplar var ve bunlar daha ziyade roman vesaire. Bir noktayı daha ben tam anlayamadım. Yani hala bilmiyorum. Türkiye solu Jackland'a özellikle meraklı olacağım. Yani kötüdür şudur budur demiyorum ama Jackland'ın biraz grift yanları da vardır. Biraz hafif e, Nietzschevari e, yanları falan da vardır ama özellikle Martin Eden Demiröfkçe vesaire kitapları da e, Türkiye Solu'nun en çok rağbet ettiği kitaplar arasında Jack London, e, sayılabilir. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sevgili dinleyiciler programımızın sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Marksizm Notları Şu programını dinlediniz. Ya her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 Bugün Metin Çuloğlu ile birlikte e, akademi ve Marksizm ilişkisini tartışacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, bildiğiniz gibi akademi ile Marksizm arasında her zaman sıkıntılı da olsa bir ilişki var aslında. En başta Marks'ın kendi kişisel hayatından başlarsak bir akademik kariyerle yola çıktığını daha sonra bundan vazgeçtiğini görebiliyoruz. Bunun ötesinde Marksizmin bilgi alanları, Marksizmin uğraştığı teorik alanların da akademinin konusu olduğunu, kimi zaman akademinin Marksizmin doğrudan alanlarına el atmaya çalıştığını da görüyoruz. Özellikle 20. yüzyılda birlikte önce batıda daha sonra diğer coğrafyalara da yayılan bir biçimde akademi içinde Marksizmin pozisyon kazandığını, güçlendiğini söyleyebiliyoruz. Fakat aynı durum bir yandan Marksizmin siyasal anlamda gerilemesi anlamına da Geliyor olabilir buna benzer yorumlar da var yani Marksizmin akademiye sığındığı şeklinde yorumlar da var aynı dönemler için fakat batıya baktığımızda özellikle İngiltere'de ve Fransa'da hatta Amerika'da önemli Marksistlerin aynı zamanda akademide rol aldığını görev aldığını görüyoruz Türkiye'de de bunun benzer örnekleri var. İsterseniz şöyle bir soruyla başlayalım hocam. Marksizm ile akademi arasında bir sistem olarak, bir bakış açısı olarak nasıl bir ilişki kurmak mümkündür? Marksizm akademinin konusu haline getirilebilir mi? Ya da Marksizm'in çalıştığı alanlar akademinin çalıştığı alanlarla özdeş tutulabilir mi? Şimdi ben bu soruya biraz kestirme ve toptancı ve kesim gibi, köşeli gibi görünse bile bir yargıyla yanıt vermek <gülüyor> istiyorum. O da şu, Marksizm ile... Akademi veya akademik çalışmalar arasındaki ilişki hiçbir zaman tam olarak kopmamıştır. Zayıfladığı dönemler olmuştur, nispeten daha güçlü olduğu dönemler olmuştur. Bunlar neye göre daha güçlüdür, ne zaman daha zayıflar, bu ayrı bir tartışma konusu. Ama benim asıl kesinlikle söyleyeceğim şey şu, ne Türkiye'de ne de dünyada akademik çalışma, akademik çalışma, Marksizm'e belirli girdiler sağlamış olsa bile, hiçbir zaman akademik çıktılı bir siyasal hamle olmamıştır ve olamaz bundan sonra da olamaz. Yani şunu kastetmeye çalışıyorum. İki alanın eğer Marksizmi salt bir öğreti olarak değil, aynı zamanda bir siyasi pratik olarak alacak olursak, yani bu koşulla söylüyorum. Şunu mutlaka söylemek gerekir. Akademik anlamının ötesinde siyasal ve örgütlü bir pratik olarak Marksizme ona hamle ilme kazandırıcı, onu bir kanaldan başka bir kanala yöneltici hiçbir akademik çıktıdan söz edemeyiz. Dolayısıyla dolayısıyla aradaki ilişkiyi böyle hani birinin diyelim ki akademinin Marksist pratiği sıçratacak, ona böyle çok yeni bir ilme kazandıracak bir potansiyel olarak görmek. Yanlış olur bana göre böyle bir şey durum söz konusu olamaz. Ha bu şeyden dolayı değil. Hani akademi verimsiz bir alandır. Marksizmle uyuşmaz mı uyuşmaz bununla ilgili bir şey değil. Yani burada akademiye ben haksızlık ettiğimi zannetmiyorum. İşin doğası gereği böyledir. İstersen niye doğası gereği böyle olduğunu da söyleyeyim. E, demin anlatmaya çalıştığım gibi eğer Marksizm'i kendi başına bir öğreti, bir sistem olarak değil de aynı zamanda siyasal pratiğe yansıması olan o oradan hareketli bir siyasi hat çıkarılacak bir hazine olarak alacak olursak şunu görürüz hemen. Siyaset, devrinci siyaset mutlaka seçici olmak zorundadır. Seçilen o alanlar neyse o alanlarda yoğunlaşmacı olmak zorundadır ve e, mutlaka çubuk bükücü olmak zorundadır. Siyasetin doğası budur. Yani Marksist siyasetin de doğası budur. Marksist siyaset, e, akademik alanda geçerli olan her faktörün ağırlığını eşit biçimde değerlendirme, işte efendim sistemde en küçük bir boşluk bile bırakmama gibi e, bir takım kuralların siyasette geçerliliği yoktur. Bu nedenle siyaset seçici olmak zorunda olduğu için, seçilen alanlarda özel olarak yoğunlaşıcı olmak zorunda olduğu için ve nihayet Mutlaka çubuk bükücü olmak zorunda olduğu için akademinin kendi sisteminden uzak bir yere yerleşir. Uzak derken büsbütün dışındayı kastetmiyorum. Dolayısıyla Marksist siyasi hareket akademiye seçici biçimde yaklaşmak zorundadır. Onun ürünlerine seçici biçimde yaklaşmak zorundadır. Seçtikleri de seçtikleri de kendini tahkim etmeye yarar Marksist siyasinin. Yoksa ben şimdiye kadar şöyle bir şey yapmıştım. Yapmaya çalışmıştım. Oysa akademik ürünler öyle değil de böyle yapmamı gerektiriyormuş meğer diye hani karikatürize ederek söylüyorum. Böyle bir şey olamaz. Ben de sizin söylediklerinizde şöyle iki ek yapmak isterim hocam. Marksizm kuşkusuz akademinin çıktılarından faydalanmıştır, faydalanacaktır da. Fakat Marksizm'e dair şöyle bir hatalı kanı olduğunu düşünüyorum akademide yaygın biçimde. Marksizmin kimi sorunlu alanlarını ya da sorunlu boşluklarını akademinin dolduracağı, akademi tarafından bu boşlukların kapatılacağı ve Marksizmin daha tam, daha eksiksiz bir hale göründürüleceği gibi bir hatalı yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Bir diğeri de Marksizmin sahip olduğu bütünlüğün Akademi tarafından karşılanamayacak bir özellik taşıdığını zannediyorum. Yani akademi en nihayetinde disipliner bir alandır. Hı hı. Marksizm bu disipliner alanı kendi bütünlüğü içinde aslında kaynaştırmış bir durumdadır. Fakat örneğin son yıllarda disipliner arasılık adıyla hı hı. bu parçalı yapıyı aşmaya yönelik sosyal bilim müdahaleleri de bana sorarsanız Marksizm'in bütünlüğüne henüz erişebilmiş durumda değil. Çünkü Marksizm'in bütünlüğü aynı zamanda... Kendi içinde bir hiyerarşi barındıran bir bütünlük. Yani o bütünlüğün bütün parçaları eş düzeyde ve eş tabii, tabii, önemli değiller. Tabii, tabii. Dolayısıyla bu açıdan da Marksizm'in akademi arasında tam bir örtüşme olması, hatta akademinin Marksizmi ikame etmesi mümkün, mümkün değil, değil. Ve diyorum. senin bu son yaptığın iki, ben benim az önce anlatmaya çalıştığımı daha tahkim eden bir girdi olarak görüyorum. Şöyle de devam edebilir. yani işe biraz böyle daha şematik yaklaşacak olursak, olmuş ve olabilecek akademik çalışmalar olarak Şunlar akla geliyor. Mesela öyle bir akademik çalışma olur ki, Marksizmin bir öğreti olarak kendi iç reorganizasyonuyla uğraşır, bir takım tezler ileri sürer. Ne bileyim işte, şunu tartışır mesela. Üretim güçleri, sınıf mücadeleleri nereye oturur? İşte üst yapıyla bağlantı nedir? Siyaset bu bütünlük içerisinde nereye oturur? Tamamen Marksizmin bir öğreti olarak alıp, onu bileş, onun bileşenleriyle oynayan bir akademik çalışma olabilir. Birine daha az yer tanır, öbürüne daha çok yer tanır vesaire vesaire. Şimdi, bunu söyleyecek olursak eğer, bu anlamda bir akademik çalışmadan bahsedecek olursak, bana göre açık söylemek gerekirse, Türkiye'de bu sıfırdır. Yani sıfıra yakındır ya da. Yani bunu daha ziyade batılı marxist akademisyenler, falan, bu iç organizasyon dediğim olayla uğraşmışlardır. İkinci akademik çalışma alanı şu olabilir, sosyoloji, iktisat vesaire alanlarında hem Marksist bir perspektiften hareket eden hem de akademik değeri olan, artık akademik çalışmanın kuralları neyse, o kuralları yerine getiren çalışmalar olabilir. Nedir mesela? Sosyolojik değerlendirmeler olur. Belirli bir dönemin, belirli bir toplumun iktisadi yapısının, ekonomik ilişkilerinin tahlili değerlendirmesi olabilir. Bu da e, özel alan diyebilirim. Diğer akademik çalışma ise, bütünüyle bir toplumsal yapının, Analizine yönelik olabilir. Bir toplumsal formasyonun, yani toplumsal formasyon hangi ögelerle tanımlıyorsa bütün öğelere yer verip bir sonuç ortaya çıkaran akademik çalışmalar olur. Şimdi Türkiye'de iç reorganizasyonun olmadığını söylemiş. Yani Türkiye'deki akademik çalışmalarda bu ölçüde iddialı bir çalışma yapılmamıştır. Yani ben Marksist öğretinin iç reorganizasyonunu yeniden bir ele alacağım diye bir şey olmamış ama diğer alanlarda olmuştur. Yani özel alan çalışmaları olmuştur. Toplumsal yapı çözümlemeleri olmuştur ve bunlar gerçekten sosyist pratiğe, sosyist harekete belirli girdiler sağlamıştır. Ama başta söylediğimi tekrarlayacak olursam onu da israr ediyorum. Bu girdiler hiçbir zaman böyle çok radikal bir dönüşüme vesile olabilecek bir şekilde olmamıştır. Yani zaten bunu şunun için söylemiyorum lütfen yanlış anlaşılmasın. Hani aslında böyle olması gerekirdi de akademi bunu başaramadı, beceremedi anlamında söylemiyorum doğrusu gereği zaten olmaz. Yani şöyle bir şey olamaz ya işte biz Türkiye'yi şöyle zannediyorduk. Şu akademik çalışma ortaya çıkardı ki meğer bambaşka bir toplumdaymışız biz. O zaman başka bir şey yapalım anlamında bir şey olmaz. Ha hemen sonuncusunu da ekleyeyim. Bu daha ziyade son dönemlerde moda olmuştur. 80'den sonraki akademinin yeniden belki de yapılanması sonucunda İç reorganizasyon dışında, özel alan dışında, toplumsal yapı çözümlemeleri dışında bir de eleştirel yaklaşım diye bir şey vardır. Bu eleştirel yaklaşım şudur. Kendini <gülüyor> Marksist olarak niteleyen akademisyenler doğrusunun ne olduğunu ve ne yapılması gerektiğini söylemeden verili teorizasyonlar, siyasi hareketlere temel olan teorizasyonlar üzerine eleştiriler yaparlar. İşte şunu ihmal ediyorsun der, bunu niye böyle yaptın der. Bu son dönemde daha fazla revaçta olan bir yaklaşımdır. Peki hocam şimdi son döneme ve daha sonra geleceğim ama isterseniz başta da vurgulamaya çalıştığım batıya biraz bakalım. Hı hı. Çünkü bu itişkin en zengin görünümlere sahip olduğu coğrafya batı. Burada belki birkaç döneme ayırmak mümkün ama ilk olarak 1. Dünya Savaşı'nın ertesinden özellikle 2. Dünya Savaşı'nın ertesinde daha da artarak yükselen bir trend olduğunu görüyoruz. Batı solunun, Batı maksizminin akademiyle çok yakın bağları var. Hı hı. İngiltere'de bunun için Thompson'ı, Hobsbaw'nı, hmm. Christopher Hill'i belki gösterebiliriz. Fransa'da Althusser, Plansas gibi hmm. isimler. Bunu başlığı belirttiğim gibi bir grup yorumcu Marksizmin Akademi üzerindeki zaferi olarak görürken bir grup yorumcu da Marksizmin siyasal pratikten kaçtığı, akademiye sığındığı bir dönem olarak görüyorum. Ee, ben bu dönemin temel özellikleri nelerdir? Marksizmin bu dönem akademiyle kurduğu ilişkinin arkasında nasıl bir dinamik vardır? Gerçekten bir sığınak mıdır akademi yoksa e, entelektüel dünyada kazanılan zaferin bir göstergesi midir akademideki Marksist ağırlığı? Batılı pek çok kaynak akademiyle, yani akademik çalışma içindeki Marksistlerle, akademisyen Marksistlerle siyasi ...ve örgütsel faaliyet içerisinde olan Marxistler arasında bir kopuş olduğunu söylerler ve bu kopuş için değişik adresler verirler, değişik olaylara atıfta bulunurlar. Ee, söz gelimi kimileri için 1939'da Sovyetler Birliği ile Almanya arasındaki anlaşma hı hı. yapılması mesela pek çok akademisyen için hayal kırıklığı olmuştur. Başka akademisyenler için efendim şey, 56 yılında Macaristan'a müdahale edilmesi... Daha sonra 68 Çekoslovakya olayları, o çok daha böyle e, ne bileyim steril bir Marksizm anlayışına sahip olan akademisyenlerde bir siyasal pratiğe karşı bir uzaklaşma, bir uzaklık, sanki siyaset çok kirli bir işmiş gibi bir anlayış yaratmıştır. Böyle bir kopuş olduğunu söylemek mümkün. Ama kopuşun dışında, kopuşun dışında başka şeyler de söylenebilir. Yani hiçbir şekilde kopuş anlamına gelmeyen ee, söz gelimi Fransa'dan söz ettin sen. Örneğin Altuzer'in yanı sıra gene Fransız Komünist Partisi üyesi Marxistler vardır. Ve bu Marxistler Fransız Komünist Partisi doğrultusunda örneğin Altuzer eleştirisi yapmışlardır. Örneğin Lucien Sev gibi ee, şeyleri söyledin, İngilizleri söyledin, e, Thompson'ın ne kadar sert ne kadar radikal bir Althuzer yapısalcılık eleştirisi yaptığını biliyoruz. Şimdi mesela Thompson bunu yaparken artık İngiliz Komünist Partisi ile bir ilişkisi yok ama gene de bu eleştiriler, mesela bu tip eleştiriler, Althuzer'in yapısalcılığına yönelik bu tip eleştiriler tarihselci bir zimine oturan komünistleri o kişiler Komünist Partisi ile doğrudan ilişkili ve üye olmasalar bile beslemiştir. Buna benzer girdilerden söz edilir ama şunu hep aynı şeyi söylüyorum kusura bakma. Şunu söylemek mümkün değil. Komünist partilerin hepsi yapısalcı olmuşlardı da bu akademik eleştiriler üzerine vay biz meğer ne yapmışız diye yapısalcılığı bırakıp yeniden böyle bir şey olmamıştır. Mesela siyasi pratikten tamamen kopan bir ekol yani yeni akademik kökenli bir ekol sayılabilir. Şeyden söz edebiliriz. Frankfurt okulundan söz edebiliriz. İşte bunun eski temsilcilerini biliyoruz. İşte daha sonraki işte ne bileyim siyasi pratiğe ilişkin bir takım mesajlar veren Herbert Marcuse'yi biliyoruz. En son olarak da yine aynı ekole mensup sayılabilen e, haberması görüyoruz. Ama Marcuse'nin apolitik politik mesajları dışında bu ekibin Marksist siyasi pratikten tamamen kokmuş olduğunu e, söylememiz mümkün. Evet yani Batı'da Marksizm'in Akademideki Varlığı aslında hmm. biraz da siyasal mücadeleden uzak durmalı. Tabii, tabii, tabii. Ben şeyi de söyleyeyim, yani buradan belki de Türkiye'ye de gelebiliriz. Akademi ile Marksiz pratik arasındaki inişler çıkışlar, yani ilişkinin ne zaman güçlü olduğu, ne zaman daha zayıfladığı, bu iki faktörün dışındaki tarihsel gelişmeleri oturtulabilir mi diye düşündüğümüzde çok böyle şey bir trend bulamıyoruz yani. Yani iki kere iki, dört kesinliğinde bir tren bulamıyoruz. Bunu Türkiye için de daha sonra söyleyeceğim. Yani şöyle bir şey yapamıyoruz daha doğrusu. Marksist siyasi pratik ne kadar tırnak içinde temizse ve yükseliyorsa ve etkiliyse akademiyle olan ilişkiler de o kadar iyi oluyor. Böyle olmadığı zaman da bozuluyor, zayıflıyor gibi bir pattern'a yani bir örüntüye işaret etmek bana pek mümkün gelmiyor şu anda. Peki hocam Türkiye'ye geçelim isterseniz. Türkiye'de Marksizm'in akademi arasındaki ilk ilişkiler ne zaman kurulmuştu? Bunun ilk örnekleri kimlerdir mesela? Vallahi şimdi hep bu tip sohbetlerde oluyor da 60 öncesine çok az atıfta bulunuyoruz İşte bu umarım her şeyi 60'ta başlatıyor gibi bir şeye yol açmaz ama gerçekten 60 öncesindeki tabii kimsenin kabahati olmayabilir. İşte baskı malum, yasaklar, şu bu malum. İşte üniversitelerde yapılan temizlik malum. İşte dil tarihte olanları biliyorsun tarihsel evet. olarak Beyce Muzaffer Şerif, Niyazi Berkes vesaire bu olayları. Onlar çok şey kalır diye düşünüyorum ben ama şu açık biçimde ortada. Özellikle 40'lı yıllarda, özellikle 40'lı yıllarda Marksizm'in akademideki bazı insanları, akademin yanı sıra sanat, kültür vesaire alanlarındaki önemli denebilecek insanları etkilediği ve arada bir ilişki olduğunu söylemek mümkün. Bu olumlu bir yani. Bir karşılıklı beslemenin olduğu bir olay ama herhalde düzen de bunu çok kesin fark etmiş olacak ki hiç geciktirmeden üzerine yürüyor. Şimdi bu ilişkilerin daha anlamlı biçimde bir yere oturtabileceği o tarihsel kesit 60'larla birlikte başlıyor. Ben şimdi 60'lardan günümüze uzanan dönemi 3 kategoriye, evreye ayırabileceğimizi zannediyorum. 60'larda ilişki vardı. Siyaset akademi ilişkisi. Karşılık ilişki vardı. 70'lerde ilişki daha ziyade hizmete dönüştü. Hizmet derken şunu kastediyorum. 60'lı yıllarda farklıydı. 70'li yıllarda akademisyenler artık çok angaje kişilerle uzak bakan kişiler olarak kategorik biçimde ikiye ayrıldı. Uzak bakan kişiler, işte mafist olsalar pek fazla oraya buraya angaje olmazlardı. Ama angaje olanlar da siyaseti besleyecek kaynaklar olarak değil kendilerini her şeye müdrik, her şeye vakıf siyasetin hizmetkarları olarak kendilerini değerlendirirlerdi. Şimdi o zamanların ruhuna ilişkin bir şey bu. Ben işçi sınıfının hizmetindeyim der. İşte 1 Mayıs'a katılan Yeşilçam starları. Sanatçılar, tiyatrocular biz bilmem neyin hizmetindeyiz derler. Kendilerini bir tür hizmetkar olarak, bunu olumsuz anlamda söylemiyorum. Yani her şeyiyle kendilerine mensup oldukları ya da kendilerini yakın hissettikleri siyasetin hizmetine adamış insanlar olarak görürlerdi. Dolayısıyla e bunların arasında akademisyen olanların ürünleri de mensup olduklarıydı, yakın oldukları siyasetin onlara biçtiği görevler çerçevesinde belirlenirdi. Yani işte ben şöyle bir araştırma yapayım da şuna girdi olsun diye değil de bakalım parti ya da hareket bana hangi konuda araştırma yapma, yazı yazma görevini verecek Anlamında bir beklenti. 60'larda ise daha farklı bir şey vardı görev anlayışının ötesinde. Şimdi bu 60'lı yılları biraz daha fazla kafamızda canlandırma açısından 60'lı yılların sonuna ilişkin olarak bir takım isimler vereceğim. Sadın Naren, Yalçın Küçük, Korkut Boratav, Taner Timur, Kurtan Fişek, Cem Eroğul, Mehmet Selik. Şimdi şu çok ilginç bir şeydir. Bu saydığım 7-8 ismin hepsi 1969 71 yıllarında çıkan ve tip doğrultusunda olan Emek Dergisi'nin yazarlarıydı. Korkut Boratav'ı ayırayım. Korkut Boratav tip çizgisinde bir insan olmamasına rağmen yazıları MDD'nin bazı tezleriyle polemik içerikli olduğundan Emek Dergisi'nde basılırdı. Yani öyle bir açıklık getireyim. Şimdi burada ilginç olan taraf bu insanların istisnasız hepsinin şöyle ya da böyle siyasal bilgiler ile ilişkili olmalarıdır. Ya siyasal bilgiler fakültesini bitirmişlerdir ya da başka bir okulu bitirip siyasal bilgilerde hocadırlar. Örneğin Kurtan Fişek, Ottü mezundur ama siyasal hocasıdır. Şimdi dolayısıyla buradan ben çok tesadüfi olmayan bir yere geleceğim. Eğer Türkiye'de, Türkiye'de Marxizmle, akademi arasındaki ilişki, Marxist pratikle, siyasetle akademi arasındaki ilişki söz konusu ise burada Türkiye'deki bütün okullara baskın bir özelliği vardır tarihsel olarak. Şu andan bahsetmiyorum, hı hı. siyasal bilgiler fakültesi ve bana göre, bana göre Marksist siyasi pratikle akademik ürünler arasındaki karşılıklı ilişkinin en verimli olduğu dönemlerde en ön plana çıkan akademik kurum siyasal bilgiler fakültesidir. Şimdi tabi ben akademisyenler sadece tip ve onun paralelindeki kişilerdir anlamda söylemiyorum. Diğer tarafa bakacak olursak bazıları bu demin saydıklarından daha genç olmak üzere Şahin Alpay'ı görüyoruz. Erdoğan Güçbilmezi görüyoruz. Doğu Perinçe'yi görüyoruz ki kendisi de hukuk köyüptesinde bir ara akademisyen de. Seyhan Erdoğdu'yu, daha sonra Seyhan Erdoğan önce Seyhan saydı. Ve Halil Berkta'yı görüyoruz. Şimdi işin ilginç tarafı bu insanlar da milli demokratik devrim hareketini veya stratejisini savunuyorlar. İşte bir tarafta Demir saydığım sekiz isim var. Öbür tarafta bunlar var. Ve işin ilginç tarafı bu ikinci öbek de Ankara merkez gene siyasal bilgiler hukuk ottü vesaire vesaire. Ha şimdi burada İstanbul'u işin içine katacak olursak siyasi mesajları olan bir akademik çalışma olarak en fazla İdris Küçükömer'in Düzenin Yabancılaşması adlı çalışmasından söz edebiliriz. Şimdi şuna geliyorum ben. Kesinlikle ve kesinlikle bir siyasi hareketi o zamana kadar almakta, yürümekte olduğu yörüngeden Başka bir yörüngeye sevk etme anlamında değil ama o yörüngeyi, her neyse o siyasi yörünge, onu pekiştirici, ona takviyelerde bulunucu, onu daha böyle verilerle, görüşlerle destekleyici katkıların en fazla olduğu dönem bu dönemdir. Medede Hareketi için demin son saydığım isimler bu katkılarda bulunmuştur. Türkiye İşçi Partisi ya da Sosyalist Devrim diyebileceğimiz çizgi içinde öbürü katkıda bulunmuştur. Ve burada bir hizmet anlayışı yoktur. 70'li yıllara atfettiğim, işte ben siyasi hareketimin hizmetindeyim ve bana verdiği görevleri yaparım. Şunu araştır derse onu araştırırım. Şu konuda yazı yaz derse bu konuda yazı yazarım. Anlayışın çok dışında bir motivasyon söz konudur. ya Türkiye'de şu işler tartışılıyor. Oysa bunun böyle olması lazım. Bari ben bu konuda bir ürün ortaya koyayım. ...motivasyonu vardır. Bu 60'lı yıllarda bu vardır. 70'li yıllarda demin dediğim hizmet anlayışı vardır. E, 80'li yıllarda ise tabii... ...çok değerli bazı akademisyenleri... ...ayrı tutmak, e, onlara... E, ...bir e, rezerv koymak... ...onların hakkını teslim etmek kaydıyla... ...benim az önce sözünü ettiğim... ...eleştirel yaklaşım başat olmuştur. Yani... ...bakıp bunun şurasında biraz zaaf var... ...ya da bunun Marksizm anlayışında şöyle bir gedik var anlamında... Bir eleştirel bakış, her halükarda eleştirel bakış daha egemen hale gelmiştir akademide. Bu arada bazı genç arkadaşlarımız tanımayabilir ama Şahin Alpay gerici bir gazetede İstanbul Evet, ]'de Şahin Alpay işte şey yapıyor. olanlardan e, şimdi bu Erdoğan güç bilmezdi akademisyeninde pek kimse bilmez onu. O zaten kaybolup gitti de. Şahin Alpay işte televizyonlara çıkıp AKP'cilik yapan bir şey ve şeyin en hızlı, mededenin en hızlı teorisi kimliydi. İşte, Halil Berktay tarafta. Halil Berktay tarafta Tabii. ve Halil Berktay da şeydi böyle yani çok Amerika'nın çok parlak bir okulunda okuyup Türkiye'ye gelmiştir ve mesela şey ilginç yani akademi falan deniyor ya ben bunu başka arkadaşlarımdan da duymuştum. Türkiye'de işte milli demokratik devrim, cunta işte ne bileyim zinde güçler mi, işçi sınıfı mı bütün bunlar tartışıldığı bir sırada tamam diyorlar işte bütün bunlar aydınlığa kavuşacak dışarıdan biri geliyor bütün bunların erbabı piri ve şey geliyor. Yani. Albert da geliyor. Elinde Kızıl Kitabı. Öyle şey oluyor yani. <gülüyor> Peki hocam. Şimdi saydığınız 7-8 ismi e, belki de en başına BC Boran'ı da eklemek evet. gerekecek. Akademi kökenli bir marksist. Ha ben demin ekledim. Yani demin bu 8 isim 7-8 isim arasına BC Boran'ı saymadıysan o zamanlar akademisyen olmadığı evet. için tabii, tabii. o zaman şöyle diyeyim ben başta Beyce Boran olmak üzere bu saydığınız diğer Hı. isimlerle birlikte Yalçın Küçük, Taner Timur, Korkut Hoca gibi isimlerle birlikte. Akademik kökenli Marksistlerin katkısı ne olmuştur Türkiye Hı. Sosyalist Hareketi'ne? Şimdi mesela ben şunu söyleyebilirim somut örnek vermek gerekirse Türkiye'de belirli bir siyasi çizginin kendi rotasını kendi tezlerini kendi durduğu yeri programatik hattını vesaire daha sağlam bir biçimde doldurmasında bu isimlerin her iki taraftan da ciddi girdileri olmuştur. Ama mesela şu kesinlikle mevzu bahis değildir. Örneğin tip ilk kurulduğunda da program tartışmalarında yani partinin programında ne olacak işte yöncülerle bilmem necilerle kendimizi nasıl ayıracağız vesaire. Mesela bu ilk dönemin tartışmalarında akademisyenler yer almıştır ama hiçbir zaman dediğim dedik çaldığım düdük bir yetki de olmamışlardır. Başkaları da bu şeye yakalıyor. Mesela ne bileyim Türkiye İşçi Partisi'nin ilk dönemindeki tartışmaların en yoğun olduğu, en sert olduğu ve hatta bazı insanların partiden ayrılmalarıyla sonuçlanan tartışmalarda başı çekenler akademisyenler filan değildir. Kimdir? Fetih Naci'dir, Doğan Özgü'dendir vesaire vesaire. Akademisyenler de elbette burada ne bileyim İsmet Sunur Bey mesela önemlidir ilk dönemlerde 60'lı yılların başında. ...başka akademisyenler de önemlidir ama... ...burada bir şeyi görüyoruz. Akademisyenlerin son söz sahibi bir konumu olmadığını... ...işte çekirdekten yetişme... ...avukattır, sendikacıdır... ...aydındır, akademisyen olmayan aydındır... ...şudur budur ya da işçi önleridir. ...bu insanların da ciddi söz sahibi olduklarını görüyoruz. Zaten olayı verimli kılan da budur. Çünkü yani şey olsa tek tarafta olur... O. ...akademisyenlerin dediği dedik olsa... İşte bu adam okumuş yazmış bilmem ne hikayesi olsa e, bunu böyle söyleyemeyiz. Şeyde ise ikinci dönemde ise söz gelimi ben bu örneği çok sık veririm. E, şimdi 69-71 arasında çok ciddi biçimde Türkiye'nin toplumsal yapısı, feodalizm ne kadar etkili, feodalizm ne kadar var denebilir filan. Burada mesela akademik bir çalışma ya da akademik bir takım çalışmalar çok önemli girdiler sağlamıştır. Bunun mesela somut örnek vereyim. Basit meta üretimi. Basit meta üretimi ve küçük köylü üretimi. Bu hangi kategoriye girecek? İşte Medvedicileri kalırsa bu yarı feodaldir ve yarı feodal ilişkiler kategorisine girmesi gerekir. Başkalarına göre ise bu ilkel kapitalist mekanizma, ilkel birikimin bir parçasıdır. Yani kapitalist, ilkel sömürü mekanizmalarıdır kapitalizm çerçevesinde. Mesela bu ikincisini ortaya koyan yazılar yazmıştır Korkut Hoca, Korkut Borat'a. E, Muzaffer Erdos'la olan polemikleri çerçevesinde mesela bu o zamanlar işte Türkiye'de feodalizmin medede tezin ileri sürdüğü kadar ağırlık taşımadığını e, düşünenler için o tezi savunanlar için ciddi bir girdi sağlamıştır. Ciddi bir girdi sağlamıştır. E buna karşılık öbür taraftaki akademisyenlerin işte ne bileyim e, başka insanların şeyi e, tezleri işte şemdinli röportajı vesaire onlar da ya Türkiye artık yani tam feodalizmin göbeğinde en azından o zamanki tabiriyle söylüyorum, Güneydoğu Anadolu tamamen feodal bir onları beslemiştir. Ama dediğim gibi şunu da söyleyeyim, hiçbir şekilde bu akademik çalışmalar nedeniyle bir siyasi çizginin A hattından vazgeçip B hattına, ...geldiğini söylemek mümkün değil. Zaten böyle bir şey beklemek de doğru değil. Hocam 80 sonrasına gelelim isterseniz. 80 sonrası, 12 Eylül sonrası Türkiye'de Marksizm ile akademi arasındaki ilişki ne boyutlara ermiştir? İnsanlar, akademisyenler belirli bir noktadan sonra bir zamanlar benimsedikleri Marksizm ile hesaplaşma gereğini duyabilirler. İşte daha önce görmedikleri yanlışları bulurlar ya da hiçbir anlam ifade etmediğini söylerler ve buna benzer bir çıkışlar yaparlar. Bu insanlar samimi olarak da böyle yapıyor olabilirler kendilerine belirli bir misyon biçip de yapıyor olabilirler. Ben bunları kabul ediyorum ancak şöyle bir konspiratif mantığın ben çok geçerli olduğunu zannetmiyorum. İşte bir odak ya bu Marksizm etkisini nasıl hallederiz, nasıl bilmem ne yaparız diyor. Ondan sonra da diyor ki ya şu şu akademisyenler Marksizm'in aleyhinde Marksizm'de yanlış boşluk bulan takım işler yaparlarsa iyi olur deyip onlara görev veriyor hadi bunu yapın diye. Ha ben bu tabi böyle bir şey olmaz. Ha şu olabilir. İşte Marx'ın reddettiğini iddia eden, işte eskiden böyleydik ama şimdi gerçeği gördüm diyen insanları daha bir takım elverişli olanaklar sağlıyor. Olabilir akademik kariyer değil. O olabilir, o ayrı mesele. Ama ben e, açık söylemek gerekirse, akademinin akademinin 80 sonrası dönemde marxizme yönelik saldırılarda çok çok belirleyici ve başak bir rol olduğunu düşünmüyorum. Ha şunu düşünüyorsun dersen onu da düşünmüyorum. Ya işte akademik çalışmalar... Bizlere, Marksist hatta ısrar edenlere çok önemli girdiler sağlıyor. Bizi sağ olsun çok iyi besliyor mu? Hayır, bu da kesinlikle doğrudur. Ama ben şeyi zannetmiyorum. Akademik kesimdeki, akademik kesimdeki eleştirel Marksizm yorumlarının, Marksizm'de boşluk bulan yaklaşımların ya da Marksizm demeyelim de Türkiye'deki siyasal pratikte iflah olmaz bir takım Marksizm boşlukları gören kesimlerin çok çok fazla etkili olduklarını düşünmüyorum. Ha, hiç mi etkili olmuyorlar? Elbette etkili oluyorlar. Çünkü Türkiye'de bu bir şeydir, teamüldür. Hep görürüz bunu. Mesela diyelim ki parlak bir öğrenci var. Marksizme meraklı, öğrenmek, bilmek istiyor ve büyük olasılıkla da şeyde kalmak istiyor. Akademide kalmak istiyor. E diyelim ki o kişinin akademik kariyerde kalması üzerinde etkili olacak bazı insanlar da. İşte böyle bu tip bir marksizm şey o da ister istemez oraya yöneliyor yani. Bu anlamda olumsuz etkileri oluyor ama bunu böyle çok abartmamak lazım. İşte marxizmin iflasını kesiyor bu akademisyenler falan filan. Yok akademisyenlere de çok e, gereğinden fazla önem vermiş oluruz. Hocam bu 70'lerin sonunda başlayan daha doğrusu dillendirilmeye başlayan 80'lerde de e, yaygın bir tanımlama haline gelen akademik Marksizm kavramı Hı. var. Bu kavramla tam olarak ne anlatılmak isteniyor olabilir? Yani akademik Marksizm nasıl bir şey olabilir? Şimdi akademik Marksizm şöyle bir şey olabilir. Hani sadece akademiye münhasır değil bunu akademide olmayan Marksistler de yapabilir ama ben akademik Marksizm dediğimde, Marksizm dendiğinde en başta en başta şunu anlıyorum, ilk sözünü ettiğim iç organizasyon meselesi. Yani bunun örnekleri verilebilir, batıdan da verilebilir, batıdan verilebilir zaten. Yani bu Marksist öğreti bize şimdiye kadar nasıl sunuldu, bu öğretinin hangi ögeleriyle, hangi bileşenleriyle nasıl oynarsak karşımıza daha boşluksuz, daha bütünlüklü ve daha tutarlı bir sistem çıkar. İşte benim iç organizasyon, Marksist öğretinin iç organizasyonu dediğim mesele bu. Bu batıda örneklerini vermek gerekirse, Eric Olin Wright'ın bazı çalışmaları tam bu paraleldedir. Cohen vardır, John Elster vardır. Bunların bu çalışmaları iç reorganizasyon olarak şeydir. İşte özneyi şuraya yerleştirmek lazım. Nesnelik ile şey arasındaki ilişki budur. İşte e, üretim güçlerinin sınıf mücadelesi meselesinde şöyle bir tutum almak lazım vesaire vesaire. Bu iç organizasyonla, akademik, bu akademik marxizm sayılabilir, sayılabilir. Şimdi benim demek istediğim şey şu. Türkiye'de biz böyle bir şey görmüyoruz akademide, böyle bir şey ben göremiyorum en azından, varsa da bilmiyorum. Ha, ama batıdaki üniversitelerde, batıdaki e, akademik çevrelerde bu var. Türkiye'ye bir e, akademik Marksizm biçecek olursa var mı böyle bir şey diye soracak olursak, ben açık söylemek gerekirse, herkesin spesifik alanlarda değerli çalışmaları olabilir ama, Türkiye'de ben akademik Marksizm diye ancak şuna denebileceğini zannediyorum, Marksizm iddiasında olan veya öyle olan siyasi çizgileri, bunların yayınlarının içeriğini vesaire vesaire belirli bir açıdan eleştiren bir şeyin nasıl yapılmayacağının kırk yolunu söyleyip nasıl yapılacağının tek yolunu söylemekten imtina eden bir akademik Marksizm tanımı Türkiye'de yapılabilir zannediyor. Haksızlık da olmaz. Benim anladığım Marksizm'in iç organizasyonuna dair tezlerini Herhangi bir siyasal pratik boyutu olmadan, olmadan dile evet, getirmek evet, evet, aslında evet, evet. akademik markasının olarak tanımlanabilir. Üstelik bu doktriner anlamda çok ortodoks bir öneri ileri sürülse dahi yine de siyasal pratik boyutu eksik kaldığı sürece akademik eksik, kalmaya. Evet akademik kalmaya bir de, bir de e, yani dinleyicilerden özür dileyerek en baştaki şeyi tekrar edeceğim. Bununla örtüşüyor çünkü yani ikisinin naturası arasında bir farklılık var. Hani dedim ya ben siyaset siyasal pratik mutlaka mutlaka kaçılmaz olarak. Seçici olmak zorundadır. Seçilen alan neyse orada yoğunlaşmacı olmak zorundadır ve çubuk bükücü olmak zorundadır. Ee, akademik çalışma bunları kaldırabilecek bir şey değildir. Ee, ya da şöyle de söyleyebiliriz. Bir akademik çalışma ne kadar mükemmel olursa olsun, ne kadar yetkin olursa olsun ona bakan siyasal özne orada da seçicilik yapacaktır. Orada da seçicilik yapacaktır. Çünkü jüri değildir siyasi hareket yani onun akademik yetkinliğine not verecek bir şey değildir. Siyasi özne ona şey diye bakar. Hangisi benim işime yarar diye bakar. Hangisi benim siyasi pratikte önümü açar diye bakar. Öyle bir şey. Son olarak şunu da bitirelim isterseniz. Günümüzde Marxizm ile akademi arasındaki ilişki nasıl görünüyor size? Biraz kolaycı bir cevap gibi gelebilir ama şöyle düşünüyorum. Yeni, parlak marksizm konusunda Açılımda bulunma cesaretine sahip akademisyenler çıkmadığı sürece bana göre bu ilişki kopuk biçimde. Bir tarafta siyasi pratik içerisindeki Marxistler, öbür tarafta eleştirel akademik Marxistler. Bu böyle e, sürüp gidecektir. Ne zaman değişir bu? İki taraflı olabilir. Bir tanesi demin dediğim gibi akademik içerisinden yeni bir kuşak çıkar. Yeni bir kuşak çıkar. Yani benim demin anlatmaya çalıştığım durumda verdiğim örnekler vardı işte Emek Dergisi'nde şunlar yazardı, işte öbür tarafta bunlar yazardı falan gibi. Bu ilgi yoğunluğunu duyan, bu anlamda siyasi pratiğe müdahale etme motivasyonu duyan yeni akademisyenler çıkar bir tarafta. Öbür tarafta da siyasi pratik, Türkiye'deki Marxist siyasi pratik akademisyen çevreyi bir takım başka alanlara yoğunlaşmaya tahrik eder, davet eder. yani Siyasi pratik öyle bir raddiye gelir ki akademisyen burada araştırılması, daha da irdelenmesi gereken çok ciddi bir şey vardır. Durum vardır. Ben bir akademisyen olarak bu durumun hakkını vermeliyim, Buna eğilmeliyim der. İşte bu iki kanaldan gelişme olduğu takdirde yeniden daha verimli bir kanala girebilir. Ben son olarak izinle şeyi de söyleyeyim. Yani gelirken not almıştım. Şimdi akademisyenler dedik şu bu dedik. Şimdi i̇şte ne, neler sağlar? Hangi girdilerle? Ben mesela burada başkaları şey yapmasın ama bunları en temel şeyler olarak görüyorum. Yani ya ben siyasi hareketin içerisindeyim. Türkiye ile ilgili Türkiye'nin yakın tarihi işte vesaireyle ilgili akademik bir kalitesi olan, akademik kalibresi olan bir şeyler okumak istiyorum. E varsa ben örneğin Korkut Boratav'ın Türkiye İktisat Tarihi'ni mutlaka öneririm. Yalçın Küç'ün Türkiye üzerine tezlerini öneririm. Taner Timur'un Türk Devrimi ve Sonrası ve Cumhuriyet dönemine ilişkin çalışmalarını öneririm. E, yerli bir akademisyen olmasa bile artık yerli sayılır. Feroz Ahmad'ın bazı kitaplarını işte İddiatçılık, Kemalizm ve Cumhuriyet dönemiyle ilgili. Bir de Server Hoca'nın seçilebilecek kitaplarını öneririm. Bunların hepsi, saydıkları isimlerin hepsi e, akademisyendir. E, ve bana göre mesela böyle bir okuma, ki çok uzun bir okuma listesi değil senin de gördüğün gibi, insanlara bir ön formasyon kazandırma açısından çok yararlı olur diye düşünüyorum. Peki hocam teşekkür ediyoruz. Alınsa sağlık. Sevgili dinleyiciler, Marxism notlarının sonuna geldik. Bir dahaki programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Marksizm notları Şu programını dinlediniz. Marxism <Gülüyor> notları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 Sevgili dinleyiciler, Marksizm notlarına hoş geldiniz. Ben Can Soyer. Bugün Metin Çuloğlu ile birlikte bir konumuz var. İlhan Akalın. Hocam hoş geldiniz. Merhaba. Dinleyeceğimiz hatırlayacaktır. İlhan Akalın'la biz daha önce de bir program yapmıştık ve orada Marksizm ve sendikalar ilişkisini tartışmıştık. Ee, yanı sıra uzun bir tarihsel kesiti de o programda gözden geçirmiş ve 1940'lı yılların ortalarına kadar gelmiştik. Ki İlhan Akalın o tarihten itibaren dünyada ve Türkiye'de de sendikacılığın ağır bir darbe aldığını söylemişti. Fakat bunu ikinci bir programda tartışmak üzere kendisinden söz almıştık. Şimdi bu sözümüzü yerine getirmiş olalım. İsterseniz şöyle bir genel manzara çizerek başlayalım hocam. Biraz Tabii. Metin abinin de desteğini isteyeceğim bu konuda. 40'lı yıllar dediğimizde 2. Dünya Savaşı'ndan yeni çıkmış bir dünyayı, yükselen bir Sovyet bloğunu, Türkiye'de de bir rejim, daha doğrusu çok partili sisteme geçişi görüyoruz yavaş yavaş. Biraz bu manzarayı umumiyi tarif edersek nereye oturtabiliriz bu başlığı? Şimdi e, Irving Brown diye bir adam var. Bu adam biraz sonra e, sözünü edeceğim sendikal birlikteliğin mimarlarından birisi. Bu adamın söylediğine göre Amerikan sendikacılığı ve Türkiye ilk ilişkiler diye kaynaktan aktarıyorum. Doktor Kenan Öztürk yapmış TÜSSA yayınlarında. Diyor ki 1944 yılında diyor artık ABD savaşın sonunu tahmin etmişti Sovyetler Birliği'nin galip geleceğini belirlemiş ve bundan sonraki dünya düzenini belirlemek için de ABD'de her alanda yoğun çalışma zatımlı başlamıştı. Bu alanlardan birisi de senkara düzeyi. Yani şöyle diyebiliriz ilan hocam. Hani bugünlerde modellak var ya... O 44'te falan biz komünizmle bir arada yaşamayı... Öğrenmeliyiz, öğreneceğiz. sen. Yani. Evet olabilir ama daha... E, Türkçesi... Biz komünizme karşı nasıl mücadele edebiliriz... Hı hı. Ve sendikaları bu anlamda... E, özellikle 2. İnternasyonel'den sonra... Dağılan e, yapıları... Nasıl komünizme karşı da... Konumlandırabiliriz. Evet. Peki hocam... E... Dünyaya baktığımızda da bir yandan batı kapitalizminin genişleme, büyüme evresinin ilk ipuçlarını yine bu 40'lı 50'li yıllarda görüyoruz belki. Bunun sendikacılığın bu bağlama oturtulması mümkün müdür? Yani o daha sonra keynesyen model ya da refah devleti modeli diyebileceğimiz işçilerin sosyal haklarının, ücretlerinin yükseldiği, genişlediği dönemle sendikacılığa dair perspektifin bu bahsettiğiniz komünizmle mücadele perspektifinin ki bu paradoksal bir ifade gibi görünüyor aslında sendikacılığın evet. bir komünizmle mücadele stratejisi haline geldi. Evet. Şimdi bence e, bunu başa başlıkta ele almamız mümkün. O da 1952 yılında e, işte bugün Avrupa Birliği diye bildiğimiz örgütlerine yönelik ilk Fransa ve Almanya arasındaki yüzyıllar öncesinin anlaşmazlıklarını çözüp Buna dayalı olarak da Avrupa coğrafyasında sendikalılaşmayı daha başka bir modele oturtmak ki bu e, geliştirilen e, sosyal devlet anlayışına uygun bir şeydir. Bunu da ben e, programın son bölümünde ETUK'un Avrupa e, Sendikler Birliği'nin oluşumuna ilişkin noktalar da aktaracağım. Tamam, oraya Hocam o zaman zaten e, bir sıra içinde notlarınız var evet. İsterseniz buradan başlayalım. Ha, şimdi yalnız bir şey daha söylemek lazım burada. Ee, sen aşarken Türkiye sendik açanılır söz ettin? Bu sözün ettiğimiz dönemlerde Türkiye'de sendik açanılık yok, yok. Ancak 1946 yılı Türkiye için çok önemli bir yıl. Efendim buna ilişkin yine sendikal başlıklı e, bir çalışmayı bir başa programı olarak tamam. e, düşünebiliriz. Ama bir şey hamlesi var galiba değil mi İlan Hoca? 46 yılı falan civarında bir CHP'nin yani tek parti sendikacılığı anlamında bir şeyi var. Onun onun öncesinde 1946 sendikacılığı diye bilinen hmm. bir girişim var önce. Tamam. Yani CHP'nin atılımından önce. Bu 46 sendikacılığı çok kısa süreli bir sendika. İşte 1938 yılında Cemil'te kanununa konulan sınıf esasına dayalı... ...dernek kuruma yasağının kaldırılmasından sonra... ...Mayıs ve Haziran aylarında 46'da... ...iki sosyalist parti kuruluyor. Evet. Bu sosyalist partiler aynı zamanda... ...kendi anlaştığına uygun... ...sendika kurumları kuruyorlar. Hı hı. Yani burada temel olarak... ...bir örgütlemeden söz edemiyoruz ama... ...bir kurum olarak kuruyorlar. Ama aynı yıl... ...yılın aralık ayında... ...hem sendikalar hem... ...siyasi partilere kapatılıyor. Buna 46 sendikacılığı deniyor. Ama o sendikacılıktan günümüze hoşmuş hiçbir e, kuruluş yok. Evet. Akabinde 1947 yılında e, Cumhuriyet Halk Partisi sendikalar kanunu çıkartıyor. Ve sendikalar kanununda dayalı e, senika kurma e, istemlerinin olması karşısında da işçi bürosu kuruyor. CHB işçi bürosu. Hala işçi bürosu devam ediyor. Evet. İşçi bürosu Kamu kurumlarında çalışan işçilerden kendi e, görüşlerine uygun insanları seçerek senika kurduruyorlar. CHP da böyle başla. Bunun evet. için bir üçüncü program evet. yapalım diyoruz. Bu konuda evet. sizden söz almış olduk. Tamam. Buyurun hocam. Şimdi e, ilgisiz bir e, daha doğrusu e, biz de bu kuruluşlardan söyleyeceğim. Yani hatırı sayılır senika kur, e, kuruluşlardan söyleyeceğim. Bunlar da birisi çok ilgisiz gibi görülüyor ama daha sonra iyice alanımıza girecek. Bu, Uluslararası işçi Sendikası Federasyonu diye dediğimiz IFTU, İnternasyonel Federasyonu Oktradiyonu. 1800'li yılların son çeyreğinde Avrupa ülkelerinde Sosyal Demokrat işçi Partileri kurulup, ikinci uluslararası oluşturduktan sonra sendikalarında, sendikal alanında uluslararası ilişkileri zayıflamış, 1901'de Kopenkang'da bir araya gelen işçi liderleri, işçi sorunlarını ve çözümlerine ilişkin politikanın ikinci enternasyonel tarafından belirlenmesine devam edilmesi koşulu ile uluslararası düzeyde örgütlenme girişimlerini sempatiyle baktıkları bildiriyorlar. 1902'de Stuttgart'ta bir toplantı yapılıyor. Burada yeni bir oluşum yerine uluslararası sekreterlik kurulması kararlaştırılıyor. Daha sonra Amerikan İşçi Senekler Konfederasyonu AFL 1909'da bu toplantıya katılıyor ve uluslararası Sekreter, sekreterliğin uluslararası işçi sendikaları konfederasyonuna dönüşmesini öneriyor. Ve e, bu öneri benimseniyor ve 1913'te Zürich'te tekrar bir toplantı yapılıyor. Bu toplantıdan sonra İPSU kuruluyor. Özellikle Fransız ve Alman Sosyal Demokrat İşçi Partileri ulusal kimliklerini öne çıkartarak tarihsel düşmanlığı kabarttıktan ve savaş yıllıkları atmaya başladıktan sonra bildiğimiz gibi 1914'te ikinci enternasyonel dağılıyor ve savaş başlıyor. Şimdi e, savaş sürecince bir ekili sağlayamıyor bu e, iftul ama varlığını da sürdürüyor. İki savaş arasında dönemde Amerikalıların karışıkmalarına rağmen Güney Amerika ülkelerinde Şili, Brezilya, Uruguay, Kolombiya ve Peru'da isimat grupları kuruluyor. Uzak doğu ve ortadoğu ülkeleriyle temaslar sağlanıyor. 4 Ağustos 33'te Brüksel'de toplanan Genel Kurul'da faşizmele mücadele için kararlar alınıyor. Bunun için de Uluslararası Dayanışma Fonu kuruluyor. İspanya savaşında Cumhuriyetçileri destekliyorlar. 8 Mayıs 1941'de yapılan toplantıda faşizme karşı direniş örgütlenmesi kararı alınıyor. 44 yılında itibaren savaş sonrası oluşturulabilecek yeni yapı tartışılmaya başlıyor. Bu çalışmalar ürün olarak Dünya Senikalar Federasyonu doğuyor. Aynı yıllarda yani 1944'te den itibaren daha önce de söylediğim gibi Amerikalılarında da örgütlenme konusunda çalışmalar yürütüldü. Eric Brown'un e, anlattıklarını övediğiz. Şimdi burada. Amerika'ya iki önemli sendika kuruluşundan kısaca söz edeceğim. Bunlardan birisi AFL, Amerikan Sendikalar Federasyonu. İkincisi CIO diye biliniyor. Sanayi Örgütleri Kongresi. Sonra AFL-CIO birleştirmesi için çabalar var ama bu iki sendikal topluluk birbirlerine karşı direniyorlar. Çünkü AFL Kongrese Sendikacılık dediğimiz Amerikan Sendikacılığı'nın Yaratıcısı, bir uygulayısı. Bunlar sendikaların e, tolu sönüşme falan filan gibi şeylerini e, bir tarafa bırakıp daha çok hizmet iş kolunda e, işçi temini ve oradan e, çıkar sağlamaya çalışan bir örgütlenme. Cio ise ve bu sendika yani AF'ler e, sanayi kesiminde sendikaların barınlığını reddediyor. ise sanayi işçilerinde örgütlü sendikalar. Aslında ABD'de sene 18. yüzyılın son çeyreğinde İngiltere örneğinde görüldüğü gibi basitli işçilerini örgütleyen sanatkar meslek örgütleri ortaya çıkıyor İngiltere'de olduğu gibi. Ücret ve istihdamda güvene sağlamaya yönelik e, toplu eylemlerde çatışmaya e, geleneğine sahipler. Kapitalist toplumun serbest rekabet ülkelerine aykırı görüldükten görülüyorlar ve e, Mahkeme tarafından yasaklanıyorlar. 1800 yıllarda, e, 19. yüzyılın ortalarından itibaren ve iş savaştan sonra ulusal düzeyde örgütlenmeye gidiliyor. 1866'da ulusal İşçi birliği, Dastan Lober Union kuruyor. Siyaseti öne çıkaran bu örgütün ömrü uzun olmuyor. 1869'da Federasya'da işçi şovelleri kuruyor ve kısa süre sonra kapitalizmin e, meşruluk konul ederek mücadelesini geril ettiriliyor. E, üçte sendikacılığı temelinde gelişen meslek sendikacılığı sanayi işbirleri de örgütleniyor ve e, sanayi örgütleri kongresi dediğimiz CEO oluşuyor. Şimdi e, AFL aynı zamanda Amerika kıtasının tamamında Asya'da ve Afrika'da da örgütlenmeler gerçekleştiriyor. Enstitü adı altında bunları yapıyor. E, 1962'de Güney Amerika'da Antep'te ile de 64'te A L, C, 68'te de Asya'da böyle kuruluşlar gerçekleştiriliyor. Şimdi korumuza daha yakın geliyoruz. Dünya Sendikalar Federasyonu. 5945'te yani savaşın bittiği dönemde Paris'te bir araya gelen işçi liderleri İftu'nun o en baştan sözünü ettiğim e, uluslararası işçi sendikalar federasyonunun fesinin onun yerine Dünya Sendikalar Federasyonu'nun kurulması karşılaştırıyorlar. Amerikalılardan AFL dışında Amerika'da AFL bunun dışında kalırken kalırken CIO yeni yapıda yer alıyor. Böylece Avrupa'nın sosyalist, komünist, sosyal demokrat eğilimli sendikaları ile Afrika ve Asya'da 20 işçi örgütü, Amerika'da CIO, Amerika'da CIO, Kanada işçi sendikaları konfederasyonu, <gülüyor> Güney Amerikan, Arjantin ve Meksika 1245'te desifrülerini oluyorlar. Komünist eğilme sendikalarının siyaseti ön plana alan tutumlarından rahatsızlık duyanlar var. Bunların başında da geliyor. Amerikan yardımı ile savaşın yıkıntılarını onarma şansını yakalayan Batı Avrupalı sendikalar yöneticileri Komünist çoğunluğun ağır hücumlarına uğruyor. Kısaca ondan da söyleyeceğim. Kasım 1937'de Amerika CEO temsilcisi Dünya Sendikalar Federasyonu Kurul Toplantısında Amerika'nın yardım programının aydınlığını açıklıyor. Amerikan yardım programı bilindiği gibi Marshall Planı veya Truman Doktörü. Genel Marshall George Katlet Avrupa'ya ilişkin yardım yapma düşüncesini 25 Haziran 47'de Harvard Üniversitesi'nde verdiği bir konferansta bildiriyor. Bu tarihten sonra artık 49'lu ve 50'li yıllarda Türkiye'de. Türkiye sendikacılığı da ya da Türkiye'deki başka gruplar da bu yardımdan yararlanacaklar. Böyle bir yaygın e, yardım programı başlatılıyor. Bu arada zaten Marshall planı bizim sadece sendikacılık konusu değil. Aslında emperyalizmin e, dünya gemelliğinin yeni bir doktrini olarak ortaya çıkıyor Şimdi e, şöyle söyleyebiliriz. İkinci Dünya Savaşı'nda e, yıkılmayan tek ülke ABD. Her ne kadar 700 küsur bin e, Asiyen'i kaybetmiş olsa da böyle harflık dışında izahiyatı yok genel olarak. Dolayısıyla orada sanayiler tamam, efendim, üretim hızlı gidiyor. Bir de bütün Avrupa'nın şeyini karşılıyor. Savaş halindeki Avrupa'nın şey, şey, şey. e, silah sanayini evet. Evet. maddi vesaire. Savaş sırasında büyüyen bir ekran. Çalışıyor yani. Tek evet, evet. Ve bu birikimini <gülüyor> Avrupa'nın inşasına hem yakılan, yıkılan yıkılan e, şehirlerin hem de sanayinin inşasına ayırıyor. Bunun yanında da işte sözünü ettiğim 44lerden sonra geliştirildiği sistem içerisinde NATOsuyla, diğer kuruluşlarıyla, hatta Birleşmiş Milletleriyle e, kanallıyla e, bu şeyleri e, dizayn etmeye başlıyor. İlancaya Ve... burada hemen bir soru soracağım. Şimdi bu nasıl bizim ordu mensupları eskiden liderlerdi Amerika'da eğitim görürler değil mi? Hı. Pentagon'da şurada burada. Evet. liderleri arasında yani 50'lerden 50'li Türk sendikacılığından bahsediyorum. Onlar da böyle belirli bir yardım programı çerçevesinde Amerika'ya gidip eğitim alıyorlar. Mı? Tabii. Yani i̇şte onu, Amerikan tipi sendikacılık. Tabii. Sırf tarzın tabii. ötesinde bu adamların aynı zamanda tabii. Amerika'da sendikacılık alanında eğitim almış olmaları. Tabii ile ilgili bir şey. İşte Toronto e, başkanı söylediğim bir üçüncü e, program yapalım dediğimde bunlar da işe gelecek. E, şimdi 1949 yılına kadar Türkiye'deki sendikalara pek bir şey gelmiyor. Bu İrmik Brown dediğimiz adam daha çok Yunanistan'ı ve Avrupa'da hip ülkeleri hallediyor. Türkiye'yi 1950'den sonra halletmeye başlıyor. 1952 yılında Türk İşi kurulmasından sonra isimleri belli. insanlar Amerika'ya gönderiliyor. Bu Amerika'ya gönderme trafiği 1962 yılına kadar sürüyor. 60 yılında e, bunun maliyetinin pahalı olduğu anlaşılınca bu defa Türk İş Koleji diye Ankara'da bir kolej kuruyorlar. Hı hı. Bu kolejde matbaası var, tesisleri var, e, ABD'den gelen danışmanlar var vesaire vesaire. Artık eğitim burada, burada. E, Türk İş Koleji'nde yürütülüyor. Şimdi... Maşrat e, planında kaldık. Evet, Maşrat planında kaldık. Maşrat planının e, ortaya atılışı e, komünist çoğunluk tarafından eleştiriliyor. Efendim, komünist çoğunluk yardımı e, Avrupa'nın her ülkesinin kölleştirmek amacıyla tasarladığını ileri sürüyor şey başlıyor. Kopmalar başlıyor. Dünya Sendikliler Federasyonu yönetimi Almanya Sendikacılık Hareketi birleştirmek amacıyla Eylül 48'de 4 işgal bölgesinde gelen kurullara gidiyor. Bunları birleştirmeye çalışıyor. Aynı günlerde İngiliz sendikacı Tuk destek ve faaliyetlerini bir yıl dondurması teklifi bulunuyor. Hep bütün bunlar bu para yardımının Tartışması döneminde gerçekleşiyor. ve Ocak 1949'da yapılan yönetim bir toplantısında Batı Avrupa'nın komünist eğilimli olmayan işçi örgütleri ayrılığı dile getiriyorlar. İşte bu örgütler Amerika'nın AFL ile birlikte Aralık 1949'da ACFT (Uluslararası İşsünlükler Konfederasyonu) kuruyorlar. Bunlar böyle AFL'nin yeni yani Eric Brown'un elinde gerçekleşiyor bu ICF-TU'nun bütün gelişmeleri. icf Uluslararası Hür İçişçilik ve Federasyonu sosyalist ülkeler işçi örgütlerinin rejimi yani sosyalist maşası olduğunu, iktidarların güdümünde e, çoğu kez bir cephe örgütü olarak hareket ettiğini bu nedenle hür kabul edilemeyeceği üzerinde birleşiyorlar. Onlara göre hür emek, liberal ekonomi, sosyal adalet ve sosyal günlük sosyal güvenlik temelinde güçleniyor. Böylece emek cephesinde Batı Avrupa'nın Sosyal Devlet adıyla bilinen ve sosyalizme set çeken NATO benzeri silahsız yapısı oluşturuluyor. Bildiğimiz gibi 1990'larda sosyal devlet yapıları başlamaya başlıyor, artık Sovyet Devlet Birliği de bu dönemde dağılmaya başlıyor. Şimdi burada en başta söylediğim, daha sonra yaparak kalamadığım ilk ile ilgili bir gelişme var. Felix Brown'un buradaki e, çalışmalarına baktığımızda tamamen Asaf'un Avrupa'daki e, yürütümlüyü sağlıyor. Tamamen her şeyi komünizm kaşifinde kuruyor. Burada e, para meselesi var. Amerikan hükümetinin tüm dünya ülkelerindeki sendikacılara sendikalara dikkat edin. Sendikacılara yardım için bir programı vardı diyor. Bu para yardımı Türk sendikası seçildiler diyor. Efendim, komizm tehlikeleri hep ön plana çıkartılıyor. Mesela Türkiye için çok ilginç şeyleri var. Diyor ki Türkiye'de komünizme karşı önemli bir ittifak vardı. Komünizme karşı müthiş bir reaksiyon vardı diye anlatıyor. Maaş yapmanı onu 50'li yıllar için söylüyor değil mi? Evet. Yine e ekonomisi sevdiğine bildiğinden söz ediyor. Komünizm Meselesini her e, konu açıldığında gündeme getiriyor. Sendika hareketin savaştan sonraki ilk başlangıcında güçlü olan komünistlere karşı mücadele sorunu nedeniyle 45-46 yıllarında beri Yunan işgali işgalinde olduğunu anlatıyor. Efendim, bir ara Türkiye'deki komünizme karşı olmanın e, altında yatan asıl nedenin Ruslara karşı olmak olduğu gibi şeyler söylüyor. İşte sıcak denizlere ince kalanlara evet. karşı. Önce hükümeti ikna etmeye çalıştığını söylüyor. Hükümet yani elli yedi yıllarda e, Demokrat Parti Hükümeti'yle de ikna etmeye çalıştığını söylüyor. Evet. E, Türkiye'de hükümet ile ilişki kurarak onun sendikacılıktan korkmayan bir politika doğrusunu etkilemek bizim düşüncemizdi. Komünizmin araçı olasadıklarından sendikacılığından korkuyorlardı. Biz onlara söyledik ve göstermeye çalıştık ki anti-sedika sürekli devam ederlerse komünizmi kendilerine doğuracaklardır. Yani e, usta antikomünizmi de bizimkiler evet. şeyden evet. evet. öğreniyorlar. Erbağdur'dan öğreniyorlar. Onun yanında e, yine 50'li yıllarda, 50'li yılların ikinci yarısında patronları ikna ettiklerini anlatacağım. Patronları da e, diyor, Onlar da sendikadan korkmamaya başladılar diyor. Şimdi şeyde ilginç bir nokta yani bir not edip geçelim. Yani bu tartışmayı şey yapma açısından değil de. Şimdi bizim egemen iktidarlar işte tek parti devrinden bu yana. Antikomünizmin başka alanlarda nasıl yapılacağı konusunda belirli ustalıkları var. Yani bir ustalık kesbet ama sendikacılık alanında antikomünizm nasıl yapılır onu bilmiyorlar. Evet. Çünkü sendikacılık diye bir şey evet. olmamış. Onda da işte buradan öğreniyorlar. Evet, bunu öğreniyorlar. İşte bu 51-52 yıldan itibaren ABye taşınıyor. İsim isim veriyor kimlere gittiğini. İşte 62'den sonra da burada şey kuruluyor. Şimdi... Kimlik e, bir dizayn var aslında bu alan. Ve hemen evet. bir e, oyun gibi tüm kurallarında kuruluyor. Evet, yani e, ICF2'nun üyesi olan e, ulusal sendikalar veya ulusal birlikler, federasyonlar, konfederasyonlar... Artık, işçi sınıfının sınıf anlamında öyle bir şey var mesela. Türkiye'de e, sınıf meselesinin olmadığını, dolayısıyla sınıf mücadelesinin de sendikalarda yer alamayacağına ilişkin öğreti, öğreti, öğretiler var. Evet işte sınıf süreci. Biz patron ve işçilerin birlikte çalışabilecekleri demokratik bir politikadan yanayız. Çünkü geçmiş tarihte 100 yıl önce yaşanmış olayla kaçırmak lazım. Sınıf yoktur. Sınıfla, sınıf mücadelesi sendika alanının dışınaş katılmalıdır. Gibi yapar ediyor. Bu tabii Türkiye e, yöneticileri için, Türkiye genel sınıfı için bulunmaz mı? Hmm. Tabii. Yani işte hem e, yöneticileri, demokrat patroya hem de patronları ikna ederek sendika korkma olanları söylüyor. Daha ilginç bir şey var. Yine 1940'lı yıllara e, dönüş yapabiliriz oradan. Efendim 1900'lü e, 54 yılında, e, fotoğrafı da var, Güney Kore sendikacıları ile Türk sendikacıları Evelik Brown'un e, başkanlığında e, bir hastaneyi ziyaret ediyorlar. Hastanede bir Kore gazisi var, Türk Kore gazisi tedavi görüyor, onu ziyaret ediyorlar. Yani e, ABD bildiğin, bilindiği gibi 40'ların sonlarında Kore savaşını başlatıyor. Birleşmiş Milletlerden karar çıkartıyor aslında. Fakat bu karara uyan tek Türkiye, Türkiye askeri gönderiyor, başka devlet yok, Karamanca savaşıyor orada Türk dedi. Hep, evet. hep öyle söylenir. Ve sendika hareket, Güney Kore'deki sendikacılarla birlikte Türk sendikacılarının, Ebi Brown'un başkanlığında 54 yılındaki bir Kore gazisini ziyaret etmesini... Doğru de şeyi biliyorsun, meclis kararı olmadan asker gönderiyor. Evet. evet. büyük şeyler işte. <gülüyor> Aha, e, devletin e, amacı burada efendim e, NATO'ya girilmekti. NATO'ya bu şekilde giriyor. Bir not e, var ama orası bulamıyorum ama e, aklıma kaldığıyla söyleyeyim. Şimdi eee 1900'lerin sonlarından itibaren hatta 2000'lerin başında artık ASIF'tun gerekli oradan kalkıyor. Çünkü gerçeklerine bakıldığında <gülüyor> Avrupa Kıtası e, Merkezi ve Yunan İslam ve Türkiye dışındaki hiçbir ülkede klasik anlamda anladığımız Senegal mücadele yok. 1976'da da ilkelerde e, başlayan gelişmeler Avrupa Senekalar Konfederasyonu Etikon doğmasına yarıyor. 2004 yılında e, ICF2 baştan beri e, varlığı sürdürülen ilk düğüde birleşerek yeni bir konfederasyon oluyor. İki yıl sonra, bak 3 yıl sonra, 2007'de o da kendisini feshediyor. Şimdi bugün e, dünyada veya bizim coğrafyamızda Avrupa'da ETUK var. ETUK, Avrupa Sendikalar Birliği. 52'de Avrupa Kömür ve Çelik Birliği kurulmasıyla birlikte Almanya, Fransa, İtalya, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg'un Kömür ve çelik iş kurullarında kurulu sendikama federasyonlarına dikkat edelim. Bir araya gelerek 21'de komitesini oluşturuyor. Ve e, çelik ve kömür kartelleri bu kuruluşu destekleyerek sendikaların e, sendikalar üzerinde etkinlik <gülüyor> sağlıyorlar. Ortak pazar ülkelerinin sendikaları da Brüksel'de ICF2 ayrıca. 68'de e, bu gruplaştırmaya te, e, tepki olarak Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi, EFSA kuruluyor. 1970'lerde Avrupa Ekonomik Topluluğu kurulunca da 76'da ETUK, pardon 73'de ETUK kuruluyor. ETUK bugün e, müthiş fonlarıyla Türkiye sendika, sendikacılarını kullanıyor. Hala finansal etmeye Hala. devam ediyor. Öyle, öyle bir kullanma ki Avrupa Birliği fonları dışında sendikalara, veya ortofonu etuk aracılığıyla müthiş bir akım var buraya. Şu anda disk, kesk, hakish, hakish hepsi etuk müziği ve bunlara müthiş paralar veriliyor. Bir de büro kurdular. Almanlık gelişmeleri Türkiye'ye aktarmak için böyle yollar deniliyor. Bütün bunlar olurken, yani bu 40'lı yıllarda sendikacılık... bu şekilde dizayn edilirken. Dünya Komünist Hareketinin buna karşı bir mücadelesi oluyor mu? Nasıl bir mücadele örgütlüyorlar ya da örgütleyemiyorlar mı? Senin kastediğiniz olgu, kapitalist üretim biçiminin uygulandığı yerlere yerlerde var olan, onun sorunlarıyla uğraşan bir e, örgütlenme biçimi. Dolayısıyla bu üçüncü enternasyonel ve e, kız ya da komünist enternasyonel, bu anlamda sadece e, bir takım e, uluslararası e, toplantılarda işçi sınıflarının sesini çıkartabilecek bir platform olarak kullanılabiliyor. Ama bir e, Irving Brown'un Polonya'daki sendikat hareketli de ilgilendiğini ve orada da parmağı olduğunu bu haberlerden alıyoruz. E, Zaten Polonya'da 1980'lere kadar gelsek sürekli parmağı olacağını. Evet. Evet. evet, <gülüyor> parmak evet onu da şey olarak anlatıyor. Yani solidar nasıl. Evet. Dolayısıyla e, senin söylediğin gibi bir e, oluşum da sendikal alanda yok. Hı. Mesela diski nereye sokak diye bana soracak olursanız iş biraz okumayız. Sınıf sendikacılığı meselesini Avrupa'daki İngiliz sendikacılığı çerçevesinde gören bir şeydi. Birdeki bir İngiliz sendikalarıyla işkin vermedim ama oradaki sendikasının daha farklı bir sendikası Oradaki işçi partisi de Avrupa'daki e, sosyal demokrat işçi partilerinden internasyonaldaki farklı yapıda. Dünya'da bir tek İngiltere işçi partisi sendikalar tarafından kuruluyor. Sendikacılar tarafından değil. Sendikalar tarafından. Sendikalar. E, kayıtlı üye sayılarına göre e, partide e, temsil ediliyorlar ve ona göre de e, para, para kırkısında buluyorlar. 1961'de Türkiye'de kurulan Türkiye İşik Partisi'ni bazı e, yazarlar İngiliz İşik Partisi'ni benzer ama benzerlik yok. Bizdekilerini sendikacılar kuruyor. Oradakilerini sendikaların kendisi, bütün şahsiyetleri kuruyor yani Amerikan sendikacılığı özellikle 20. yüzyılda tamamen yani başka ülkelerin sendikaları öyle değil. E, gangsterlikle bir evet. özdeşleşmiş bir şey var. Yani bunu biraz açar mısınız? Russell var üstünde bir şey. Ben de ondan bahsedeceğim. Evet. Bekle 50'li yıllarda rutinler üzerinde göstermişlerdir. Orada işte BJ evet. Cobb vardır o sendika lideri. Evet. Şey mesela şey ilginç bir olaydır. Hoffa diye bir sendika lideri vardır. O Adam kayboldu yani öldürüldü muhtemelen. ...nerede olduğu bilinmiyor. Evet. Onun Şimdi, da bir filmi var herhalde. Tabi Jack diyor, artık Jack Nicholson oynuyordu. Yani bu çok fazla gangsterlik olaylarıyla iç içe... ...yani muhtemelen şeylerle ilgisi vardır onun. E, bu 30'lu yıllardaki içki yasağı falan... ...o zamanlar gangsterlerle sendik evet. bir şeyler kurulmuş olabilir. Tabii bu söylediğin birazcık da... E, ...1929 dünya ekonomi krizinden sonraki i̇şte, evet. gelişmeler önemli oluyor. Evet. Evet. Peki hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür daha bir Sağ üçüncü ol. program için sizden söz aldık. Tamam. E, orada da işte 1940'lı yıllardan itibaren Türkiye'deki gelişmeleri günümüze kadar getirelim. Evet, biraz daha yakıcı bir başlık. Evet. Peki. Sevgili dinleyiciler bugün de programımızın sonuna geldik. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Marksizm Notları Şu programını dinlediniz. <gülüyor>